Fransız Yahudileri, Türk Yahudileri, Alliance İsrailit Universelle ve Türkiye'deki Yahudi okullarının politikası, 1860 ila 1925 arası, Aaron Rodriguez, 1990, Giriş, eğer dindaşlarınızın büyük bir kısmının, 20 yüzyıllık sefalet, hakaret ve yasaklamalardan sonra yeniden insanlık onurlarını kazanabileceğine, yurttaşlık onurunu elde edebileceğine inanıyorsanız, eğer yozlaşmış olanları ahlakla yargılamak, onları kınamamak, körleşmiş olanları aydınlatmak, onları terk etmemek, tükenmiş olanları ayağa kaldırmak, onlara acımakla yetinmemek gerektiğine inanıyorsanız. Eğer tüm bunlara inanıyorsanız, dünyanın dört bir yanındaki Yahudiler, gelin çağrımızı dinleyin. Yeni kurulan Evrensel İsrail İttifakı, 1860 tarihli çağrısında, Avrupa medeniyetinden uzak Yahudi topluluklarını eğitme ve dönüştürme sürecine girmenin gerekliliğini bu ateşli sözlerle vurguladı. Örgütün amacı, zulümle mücadele etmek ve henüz özgürleşmenin sağlanamadığı ülkelerde Yahudilerin özgürleşmesini sağlamaktı. Ancak, hukuki bileşenin yanı sıra, özgürleşmenin sosyal bir boyutu da vardı ve ittifak ikisini ayrılmaz bir bütün olarak görüyordu. Sosyal özgürleşme, özellikle yeniden yapılanma çalışmalarının yapılması gereken Doğu'nun bazı bölgelerinde önemliydi. Yeniden yapılanmanın aracı ise modern okul olacaktı. Fransız Yahudi elitinin bazı kesimlerinin Doğu Yahudilerinin kaderine yönelik gösterdiği bu tür bir endişe, modern dönemdeki Avrupa Yahudiliğinin tarihinde sağlam bir şekilde kök salmıştır. Aydınlanma ve Fransız devrimi ile başlayan özgürleşme dönemi, Kurumsal toplulukları dağıtarak ve Yahudileri 19. yüzyılda kendi ülkelerinin ulusal yaşamına kademeli olarak entegre ederek, Yahudi dünyasında daha önce görülmemiş bir parçalanmaya yol açmıştır. 18. yüzyıla kadar tüm Yahudiler, hahamlık Yahudiliği, halakha, Yahudi hukuku ve toplumsal özellik ilkelerine dayalı ortak bir evreni paylaşıyorlardı. Elbette, ayin, dil, giyim ve geleneklerde yerel farklılıklar vardı. Ancak, Ashkenazi veya Sefarad olsun, Yahudi yaşamının temel taşı, iyi tanımlanmış ve düzenlenmiş bir dini gelenekti. Bu evren, modern devletin yükselişi, Avrupa aydınlanması ve onun Yahudi versiyonu olan Haskala, endüstriyel kapitalizmin gelişimi ve hukuki ve siyasi özgürleşme ile geri dönülmez bir şekilde dönüştü. Modern Yahudi tarihinin hatları, bu gelişmelerin ortaya koyduğu zorluklar tarafından şekillendirildi. Yahudi yaşamındaki dönüşüm düzensiz bir şekilde ilerledi, önce Batı ve Orta Avrupa'yı etkiledi, ardından yavaş yavaş daha doğuya yayıldı. 19. yüzyılın ortalarına gelindiğinde, Batı Yahudiliğinin önde gelen kesimleri, her açıdan, diğer yerlerdeki Yahudilerden oldukça farklıydı. Bu elitin burjuvalaşması, Avrupa burjuva kültürü ve medeniyetine giderek artan kültürel uyum ve entegrasyonunun sonucu olarak, Yakın çevrede veya uzak topraklarda yaşayan yoksul geleneksel Yahudilerin kitleleriyle ilişkisi açısından kaçınılmaz olarak yeni sorular ortaya çıkardı. Aydınlanmanın geleneksel Yahudi toplumuna yönelik eleştirisini ve yoksulları ahlakileştirme ve kurtarma ihtiyacına dair günümüzde kabul gören düşünceleri içselleştiren elit, özellikle Fransa ve Almanya'da, Alsas'ta, Bavyera'da veya Pozen'de olsun, geri kalmış geleneksel Yahudi'yi medenileştirmek için bir yeniden doğuş gündemi geliştirdi. Çarlar'ın yönetimi altındaki milyonlarca Yahudi'ye gelince, Batı ve Orta Avrupa'da değişime yol açan aynı süreçlerin, daha aydınlanmış bir rejim altında, kısa süre içinde doğuya da yayılarak onları uygar vatandaşlara dönüştüreceği yaygın olarak bekleniyordu. Ancak, yetersiz ve ihmalkar yöneticilerin yönetimindeki Müslüman dünyası o kadar da umut verici görünmüyordu. Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile artan Avrupa ticareti ve ilişkileri, bu bölgelerdeki Yahudilerle artan temasları beraberinde getirdi, basının sefarad ve Doğu Yahudilerinin koşulları hakkında getirdiği bilgiler ve yerel ileri gelenlerin yardım çağrıları, 19. yüzyılın ortalarında Batı Yahudiliğinin liderliği için bir Doğu Yahudi sorunu yaratmak üzere bir araya geldi. Batı Yahudiliği için, Doğu Yahudileri fakir, cahil, geri kalmış ve gerici bir topluluktu ve medeniyete yeniden katılmak için Batı'daki kardeşlerinden acil yardıma ihtiyaç duyuyorlardı. Bu nedenle yeniden doğuş gündemi, Müslüman topraklarındaki bu talihsiz dindaşları da kapsayacak şekilde genişletildi. Amaç, Doğu Yahudisini özgürleşmiş Batı Yahudisinin idealize edilmiş imajına dönüştürmekten başka bir şey değildi. Fransız Yahudiliği, 1860 yılında kurulan Alliance Israelite Universal Evrensel İsrail Birliği, biçiminde bu yeniden doğuş programını uygulamaya koymak için kurumsal ve örgütsel çerçeveyi geliştirdi. Yasal olarak özgürleşen ilk Yahudi cemaati olan ve oldukça merkezileşmiş bir Consistory sistemi tarafından yönetilen Fransız Yahudiliği, özellikle Ren Nehri'nin ötesindeki, kendi hükümetlerinden eşit haklar elde etmek için hala mücadele eden diğer Avrupa Yahudilerine kıyasla lider bir konumdaydı. Kendi özgürleşme sorununu çözen Fransız Yahudileri, diğer cemaatlerin aynı hakları elde etmelerine ve yeniden doğuş süreçlerine başlamalarına yardımcı olmak için kendi sınırlarının ötesine bakabilirlerdi. Bu programı uygulamak için kurulan kurum olan Alliance Israélite Universelle, modern Fransız Yahudiliğinin özgürleşmiş kültürel olarak bütünleşmiş sosyal ve entelektüel elitini yaratan tüm ideolojik ve siyasi güçlerin özünü oluşturdu. 1860'taki çağrısının da belirttiği gibi, değişim modern okul aracılığıyla gelecekti ve örgüt kısa süre sonra sefarad dünyasındaki genç nesilleri eğitme görevine dahil oldu. 20. yüzyılın ilk 10 yılında, Batı'da Fas'tan Doğu'da İran'a kadar uzanan bir bölgedeki Yahudi toplulukları arasında bir eğitim kurumları ağı kurmuştu. 1. Dünya Savaşı arifesinde, 183 ittifak okulunda 43.700 öğrenci eğitim görüyordu. Bunlar çoğunlukla Batı'daki muadillerine göre daha ileri sınıflar sunan ilk öğretim kurumlarıydı. İttifak Merkez Komitesi, medeniyetin en önemli dili olan Fransızca'da öğretilen müfredatını, yerel diller ve İbranice ve Yahudi tarihi gibi Yahudi konuları da ekleyerek, Fransa'daki okullarda kullanılan müfredata dayandırdı. Okullar, kendileri de ittifak kurumlarından mezun olan ve örgüt tarafından Paris'te kurulan öğretmen yetiştirme koleji Ecole Normale Israelite Orientalde ileri eğitim almış öğretmenlerin yönetimindeydi. Birinci Dünya Savaşı'na gelindiğinde, ittifak, çoğu sefarad topluluğunda eğitim alanında neredeyse tekel kurmayı başarmış ve geleneksel eğitim sistemini önemli ölçüde zayıflatmış veya tamamen ortadan kaldırmıştı. Nesiller boyu Yahudilerin eğitiminden sorumlu olmuş ve Yahudi toplumunun geniş kesimlerinde iz bırakmıştı. Örgüt, Avrupa fikirlerini ve uygulamalarını Orta Doğu ve Kuzey Afrika Yahudilerine aktaran merkezi ve en önemli kanal görevi görmüştü. Bu çalışma, ittifakın üstlendiği yeniden doğuş çalışmalarının ideolojisini, politikasını ve sonuçlarını, özellikle günümüz Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kalan belirli bir bölgedeki faaliyetlerine odaklanarak analiz etmektedir. Çalışma, bölgenin en büyük ve en önemli Yahudi toplulukları olan İstanbul, İzmir ve Edirne'deki, Adrianopul, topluluklara yoğunlaşırken, örgütün çalışmalarının genel yönlerini göstermek için Trakya ve Küçük Asya'daki diğer küçük merkezlere de değinmektedir. Ayrıca, üç büyük topluluk için önemli olan konulara ışık tutan Selanik ve Bulgaristan'daki gelişmelere de değinmektedir. İttifakın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Yahudiliğini dönüştürme çabaları, elbette, modern zamanlarda bölgeyi etkileyen batılılaşma sürecinin daha geniş bağlamı içinde yer almaktadır. Buradaki amaç, bu eğilimin Türk Yahudiliği üzerindeki bazı etkilerini, onu derinden etkileyen birçok yeni fikir ve geleneğin ortaya çıktığı yer olan İttifak Okulu'nu inceleyerek aydınlatmaktır. Bu, 19. ve 20. yüzyıl başlarındaki Türk Yahudiliğinin tarihi değildir. Ayrıca, bu alandaki en önemli gelişmelerden bazılarını incelese de, Türkiye Yahudileri arasında modern eğitimin tarihi de değildir. İlgili Osmanlı arşivlerine erişim sağlanamadığı için, bir eğitim tarihi eksik kalacaktır. Ayrıca, ayrı ve kapsamlı bir çalışmayı hak eden bir konu olan ittifakın dünya diplomasisindeki faaliyetlerini de kapsamamaktadır. Bunun yerine, asıl odak noktası, ittifakın İslam topraklarındaki Yahudileri dönüştürme girişiminin yerel ve uluslararası politikasıdır, bu da Türkiye'deki faaliyetleriyle örneklendirilmektedir. Modern zamanlarda Avrupalı ve Avrupalı olmayan Yahudiler arasındaki karşılaşma, günümüzde de yankıları olan bir temadır. Bu, 19. ve 20. yüzyıl başlarındaki karşılaşmanın başlangıcını ve evrimini inceleyen bir vaka çalışmasıdır. Fransız Yahudileri, Türk Yahudileri 1. Yahudi Doğu Sorununun Ortaya Çıkışı Şam Olayı ve Kurtuluş ideolojisi. Yahudiler tarafından yürütülen yeni bir uluslararası eylem türü, ilk olarak 1840'taki Şam olayında görüldüğü üzere, 19. yüzyılda ortaya çıktı. Bu olay, Orta Doğu Yahudilerinin batıdaki dindaşlarının dikkatini çekmesi açısından büyük önem taşıdı. Kan iftirasının gerçekleri iyi bilinmektedir. 1840 yılının başlarında Şam'da bir kapuçin rahibi olan Peder Thomas ortadan kayboldu. Şehrin Hristiyan Arap nüfusunun bazı kesimleri, Yahudilerin onu ritüel amaçlarla kanını kullanmak için öldürdüğünü iddia etti. Bu, özellikle modern öncesi Avrupa'da yaygın olan eski bir iftiraydı, ancak bu olayda Şam'ın Fransız konsolosu Raddi Menton suçlamaları ciddiye aldı. Şehrin valisi, özellikle en iyi davranışını sergilemek konusunda endişeliydi, çünkü Fransa, 1832'den beri Suriye'yi işgal eden Mısır hükümdarı Mehmet Ali'nin tek destekçisiydi. Bu nedenle vali, suçlanan Yahudileri, ki bunların bazıları aynı zamanda cemaatin liderleriydi, derhal tutukladı ve iddia edilen suçu itiraf etmeleri için işkence etti. Terörize edilen Şam Yahudileri, İstanbul Yahudi Cemaatinden yardım istedi ve İstanbul Cemaati de hemen Avrupa Yahudi cemaatlerinin müdahalesini talep etti. Bu haber, Avrupa Yahudileri arasında geniş çaplı bir şaşkınlığa yol açtı. Yahudiler elbette ki Yahudi kardeşlerinin kaderinden endişe duyuyor ve onları kurtarmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlardı. Ancak daha fazlası söz konusuydu. Fransız basınının bazı bölümleri, özellikle La Cauchy diyen, La France ve L'Universe Religion gibi dini gazeteler, iddiaları ciddiye aldı ve Yahudilerin gerçekten suçluymuş gibi haber yaptı. Aynı zamanda, Rodos Adası'ndan da başka bir kan iftirası haberi geldi. Eğer halkın büyük çoğunluğu bunlara inanacak olursa, Yahudilerin zorlu mücadelelerle kazandığı özgürlük tehlikeye girecekti. Merkez Konsistori Başkan Yardımcısı Adolp H. Cremio, suçlamaların doğruluğunu destekleyen gazetelerden biri olan Le Universe'e şöyle yazmıştı, Doğu Yahudileri Şam ve Rodos'ta suçlanırken, Batı Yahudileri de suçlanıyordu. Başka bir mektubunda ise kamuoyuna, dünyaya en nazik ve en saf hoşgörünün örneğini göstermiş olan Fransız Hristiyanlara seslenerek Yahudileri şimdi terk etmemeleri çağrısında bulundu. Yıllar sonra, Rotsikayetlerin yakın bir dostu ve Orta Doğu Yahudiliğinin kaderinde çok önemli bir rol oynayacak olan Albert Kohn, Şam Yahudilerine kötü muamele ederek Avrupa Yahudilerini küçük düşürmek istediklerini hatırladı. Bu ifadeler, Yahudilerin yeni kazandıkları özgürlüğün ne kadar kırılgan olduğunu algıladıklarını ortaya koyuyor. Onları herhangi bir şekilde olumsuz gösterebilecek her türlü gelişme potansiyel olarak tehlikeli olarak değerlendiriliyordu. 1853'te, Doğu'da yaşanan bir başka kan davasının ardından, Londra'daki Jewish Chronicle gazetesinin editörü, Yahudi olarak, inanç kardeşlerine karşı yöneltilen bu alçakça suçlamaların, Doğru olması halinde, kendisini de onlar gibi medeni toplumda kabul edilmeye layık kılmayacağını hisseden kişiye biraz hoşgörü gösterilebilir diye yazmıştı. Dahası, bu olay Fransız Yahudilerini hükümet karşısında hassas bir duruma soktu, hükümet, Şam'daki konsolosunun eylemlerini kınamayı reddetti. Konsolos, valiyi Yahudi cemaati arasında sözde suçun failini arama konusunda cesaretlendirmişti. Fransız Yahudilerinin Merkez Konsistuarı'nın Dışişleri Bakanı Adolphe Thierse ve Kral Louis Philippe yaptığı başvurular cevapsız kaldı. Fransızların bu kayıtsızlığı diğer Avrupa hükümetlerinin ve Levant'taki konsoloslarının tutum ve davranışlarıyla belirgin bir tezat oluşturuyordu. Şam'daki Yahudi kardeşlerini kurtarma aciliyet duygusu ve Hristiyan dünyasına suçlamaların asılsızlığını gösterme ihtiyacıyla motive olan Fransız Yahudileri Merkez Konsistörü ve İngiliz Yahudileri Temsilciler Kurulu, tutukluların serbest bırakılması ve yetkililer tarafından tamamen aklanmaları için çabalarını birleştirdi. Büyük İngiliz hayırsever Sir Moses Montefiore, Sekreteri Dr. Leylueve, Tanınmış Fransız avukat ve merkez konsistörü başkan yardımcısı Adolphe Krimiü ve ünlü oryantalist Salomon Munk'tan oluşan ortak bir heyet Orta Doğu'ya doğru yola çıktı ve Avrupa Yahudiliğinin sevinciyle, tutukluların serbest bırakılmasını ve masumiyetlerini doğrulayan bildiriler elde etmeyi başardı. Montefiore, Avrupa kamuoyunu ikna etmek için İstanbul'a gitti ve sultandan kan iftirasının yanlışlığına dair bir ferman, imparatorluk fermanı, aldı. Şam olayının en dikkat çekici yanı, birbirinden uzak Yahudi toplulukları arasındaki ilişkide eski ve yeninin bir arada sunulmasıdır. İletişim kanalları geleneksel şekilde işlemişti. Sıkıntı içindeki Şam cemaati, yüzyıllardır temas halinde olduğu İstanbul cemaatine, başkentteki yetkililerle görüşmesi için yardım talebinde bulunmuştu. İstanbul, kısa süre önce Mısır yönetimine girmişti. Yakındaki Beyrut cemaatinden Yahudiler, Avrupa'dan Filistin Yahudilerine fon yönlendirmekle görevli Amsterdam merkezli Vat HaPekidim'in, Yetkililer Komitesi, Başkanı Lehren'e yazmışlardı. İstanbul'u ziyaret eden iki Filistinli Yahudi, Paris'teki James de Rothschild'e yazmıştı. Ve İstanbul cemaati, Londra'daki Yahudilere bir çağrı göndermişti. Batılı Yahudiler, güçlü Yahudilerin sıkıntı içindeki kardeşlerine yardım etmek için yüksek mevkilerdeki nüfuzlarını kullanma geleneğine uygun hareket etmişlerdi. Cremieux ve Consistory, Fransız hükümetine başvurmuşlardı, ancak sonuç alamamışlardı. Montefiore ve vekiller kurulu, Sir Robert Peel ve Lord Palmerston'ın desteğini almayı başarmıştı. Ancak İngilizlerin o an için Mısır ve Suriye üzerinde doğrudan bir etkisi yoktu. Bu nedenle, en doğrudan ilgili otorite olan Mısır'dan Mehmet Ali'yi etkilemeye çalışmak için ortak bir misyon başlatıldı. Bunların hiçbiri yeni değildi. Geçmişte birçok saray Yahudisi benzer şekilde davranmıştı. Yahudi toplumu, zorluklarla ve sıkıntılarla başa çıkmak için köklü yöntemlere sahipti. Bir sorun yerel olarak çözülemezse, başka bir topluluğun yardımı istenirdi. Yetkililerle bağlantıları olan zengin Yahudiler, Yahudilerle ilgili bir sorunu çözmek için genellikle nüfuzlarını kullanırlardı. Topluluklar ayrıca, özellikle zor durumdaki Yahudilere yardım etmek amacıyla fonlar ayırarak kurumsallaşmış yardım mekanizmalarına da sahipti. Bu fonlardan biri de esirlerin fidye ile kurtarılması için ayrılmıştı. Yangın, deprem ve yıkım gibi felaketler diğer toplulukları vurduğunda, topluluk fonlarından veya hayırseverlerden düzenli olarak para gönderilirdi. 1840'ta Batı Yahudiliği'nin Şam Yahudilerine sunduğu yardımın kesinlikle uzun ve kutsal bir geleneği vardı. Çoğu tarihçi, Şam olayının Avrupa'da Yahudi basınının ve kamuoyunun ortaya çıkışına sağladığı ivmeye ve laik bir Yahudi dayanışmasının oluşumundaki rolüne odaklanmıştır. Aslında, Şam olayı sırasında Yahudi müdahalesinin tamamen yeni bir yönü kamusal niteliğiydi. Batı Yahudiliğinin liderliği, Avrupa toplumunun tam teşekküllü üyeleri olarak kamuoyu önünde tavır aldı. Gazete editörlerine sürekli mektuplar gönderdiler. Kendi hükümetlerine lobi yaptılar, İngiliz avam kamerasında ve Fransız temsilciler meclisinde sorular yönelterek parlamenter taktikler kullandılar. 1840'ta Londra'da açık bir protesto toplantısı düzenlediler. Bütün bunlar, yeni kazandıkları medeni hakların kırılganlığına dair endişelere rağmen, Yahudi liderlerin kendilerini kendi ülkelerinde yeni gelişen liberal kamusal alanda eşit ve tam katılımcılar olarak gördüklerinin kanıtıydı. Kamuoyuna başvurma, Şam olayından sonra çoğu Yahudi lobi faaliyetinin ortak bir özelliği olacaktı. Ancak, arabuluculuğun bir başka yönü nispeten göz ardı edilmiştir, Krimi ve Montefiore'nin bölgedeyken Orta Doğu'daki Yahudi topluluklarında içsel değişiklikler yapma çabaları. İskenderiye'ye vardığında, Krimi vakit kaybetmeden yerel bir sinagogda Avrupa tarzı eğitimin avantajları hakkında vaaz vermeye başladı. Daha sonra Kahire'ye taşındı ve burada, çoğunluğu İtalyan kökenli olan yerleşik yabancı Yahudilerin yardımıyla, Kızlar için bir okul ve erkekler için bir okul kurdu. Okulların faaliyetlerini denetlemek için bir komite oluşturuldu ve ilk öğretmen işe alındı. Bunlar, Avrupa dillerini öğreten ve Avrupa müfredatını kullanan Orta Doğu'daki ilk modern Yahudi okullarıydı. İslam topraklarında geleneksel Yahudi eğitim sistemine yönelik ilk saldırı burada başlatıldı. Sör Moses Montefiore, İstanbul'dayken Yahudi gençliğinin eğitimine de büyük ilgi gösterdi. Erkek çocukların İbranice öğrendiği, Talmud okuduğu ve bunu ana dilleri olan Yahudi İspanyolcaya çevirdiği geleneksel bir okulu ziyaret etti. Bu, 1839 tarihli İmparatorluk fermanının hemen ardından gerçekleşti, bu ferman, sultanın tüm tebaasının dinine bakılmaksızın can, mal ve şerefini güvence altına alan ve 19. yüzyıl boyunca Osmanlı İmparatorluğunu dönüştürecek adımların ilki olan tanzimat olarak bilinen reform dönemini başlatmıştı. Bu reformların Yahudilerin durumunu iyileştireceğini bekleyen Montefiore, ileri gelenlerle yaptığı bir toplantıda, tüm enerjilerini İbranice öğrenmeye yoğunlaştırmaları ve yerel dile gereken önemi vermemeleri nedeniyle onları azarladı. Sekreteri Dr. Loewe, Galata Sinagogu'nda 3 saat boyunca İbranice, Türkçe ve İspanyolca olarak modern eğitimin ve Avrupa dilleriyle Türkçe bilgisinin faydaları hakkında vaaz verdi. Montefiore'nin yönlendirmesiyle Loewe, Osmanlı İmparatorluğu Yahudilerine Türkçe öğrenmenin önemini vurgulayan bir çağrı hazırladı. Montefiore bunu Haham Moşe Firesko'ya iletti ve Firesko da bunu 28 Ekim 1840'ta yayınladığı bir bildiriye temel alarak, her Yahudi eğitim kurumunun Türkçe öğretmek üzere nitelikli bir öğretmen işe almasını istedi. Krimi ve Montefiore'nin 1840'taki ziyaretleri sırasında Levant'taki Yahudi topluluklarında reformlar başlatma girişimleri, Batı Yahudiliği ile diğer bölgelerdeki Yahudiler arasındaki ilişkide yeni bir dönüm noktasına işaret etmektedir. Batı Yahudiliğinin elit kesimi, Batı Avrupa dışındaki Yahudi topluluklarıyla ilişkilerinde giderek daha belirgin bir ideolojik program benimsemiştir. Aydınlanma ve özgürleşmenin ikincisi tamamen veya kısmen gerçekleşmiş olsa da, ikili gücünün etkisiyle, özgürleşme ideolojisine sıkıca bağlı belirli bir dünya görüşü, elit kesimin düşünce ve eylemlerine hakim olmuştur. Temel kaygısı, parçası olduğu topluluğu bu ideoloji ışığında dönüştürmekti. Ancak ideoloji, aynı değişim sürecinden henüz geçmemiş diğer Yahudi topluluklarına ilişkin elit kesimin algısını da etkilemiştir. Sıkıntı içindeki Yahudiler adına ara buluculuk ve hayırseverlik artık siyasallaşmıştır. Amaç sadece yardım istendiğinde yardım etmek değil. Aynı zamanda dönüştürmek, yeniden doğurmaktı. Şam olayından önce bile, Fransız Yahudileri, 1830'daki işgalden beri Fransız yönetimi altına giren Cezayir'deki geri kalmış Yahudilerle ne yapacakları sorunuyla karşı karşıyaydı. 24 Aralık 1837'de Paris'teki Fransız Yahudilerinin merkez konsustörü, Cezayir Yahudiliğinin yeniden doğuşunu hızlandırmak için kullanılabilecek yöntemler hakkında bilgi almak üzere Marsilya Konsistuarına bir mektup yazdı. Marsilya'dan gelen cevapta, Fransız öğretmenlerin çalıştığı okullar açılması, Fransa'dakilere benzer konsistuarlar kurulması ve Cezayir'e Fransız hahamların gönderilmesi gerektiği vurgulandı. Son 50 yılın olayları, yukarıdaki mektupta bahsedilen yeniden doğuş kavramını Fransız-Yahudi ileri geleninin ideolojisinde o kadar kalıcı bir yer edinmişti ki, fırsat buldukça bunu ihraç ediyordu. Bu konuda, özgürleşme ideolojisinden derinden etkilenmiş olan Avrupa'daki diğer Yahudi topluluklarından unsurlar da ona yardımcı oldu. Krimi ve Montefiore'nin Şam olayı sırasında ziyaret ettikleri Levant Yahudi topluluklarında uygulamaya koymaya çalıştıkları değişiklikler, Yahudi dünyasında yeni bir politikanın ilk tezahürlerinden bazılarıydı, bu politika, farklı Yahudiler arasındaki ideolojik ve sosyal farklılıklardan derinden etkilenmişti. Yeniden doğuş terimiyle tam olarak ne kastediliyordu? Bu terimin, Yahudiler hakkındaki aydınlanma ve devrimci söylemle ve bunun mantıksal sonucu olan özgürleşmeyle yakından ilişkili olduğunu anlamak önemlidir. İlerleme yolunda toplumun rasyonel işleyişi için, özel hak ve ayrıcalıklara sahip tüm kurumsal yapıların dağıtılması ve eşit haklara sahip bir yurttaş topluluğuyla değiştirilmesi gerekiyordu. Batıl inançlardan ve ortaçağ alışkanlıklarından arınmış bireyin, yararlı ve üretken bir yurttaş olma görevi vardı. Faydacılık sorunu, Yahudiler hakkındaki aydınlanma söylemini meşgul ediyordu. 1781'de Prusyalı bir bakanlık danışmanı olan Christian Wilhelm Dam, Überday Bürgerlich Verbesserung der Cah'ın, Yahudilerin yurttaşlık iyileştirilmesi üzerine, adlı kitabında, Yahudilerin statülerinin iyileştirilmesi ve ekonomik faaliyetlerine getirilen kısıtlamaların kaldırılmasıyla devlete yararlı hale getirilebileceğini, böylece tarıma girebileceklerini ve el sanatlarıyla uğraşabileceklerini savundu. Kitap 1782'de Fransızcaya çevrildi ve Fransa'daki entelektüel çevrelerde oldukça tanındı. Yahudilerin potansiyel faydası, 1785 yılında Metz Kraliyet Bilim ve Sanatlar Derneği tarafından Yahudilerin Fransa'da daha mutlu ve daha faydalı hale getirilmesi için kullanılacak yöntemler konulu en iyi denemeler için düzenlenen yarışmada tekrar gündeme geldi. Ödül kazanan üç denemeden en önemlisi, daha sonra Yahudileri ve siyahları özgürleştiren devrimci meclislerde önemli bir rol oynayacak olan Abbe Gregore'nin denemesiydi. Eserinin başlığı Essay Sur la Regeneration Physique, Morale et Politik des Cuv idi. Bu, Yahudiler için yeniden doğuş teriminin ilk kamuoyuna açık kullanımlarından biriydi. Kitabın temel argümanı, çok kısaca ifade etmek gerekirse, Yahudilerin durumunun iyileştirilmesinin onları toplumdaki dışlanmışlık durumundan kurtaracağı, bu durumunda batıl inançlar, dışlayıcılık ve aşırı ticaret ve tefecilik gibi tüm kötü alışkanlıklarını teşvik ettiği yönündeydi. Gregor, Yahudilerin aşağılanmış bir durumda olduklarını ve yaşadıkları topluma pek bir faydaları olmadığını kabul etti. Diğer tüm ödül sahipleriyle birlikte, zulmün iyileşme için tüm yolları kapatması nedeniyle kötü alışkanlıklar geliştirmelerinin kısmen Hristiyanların suçu olduğunu savundu ancak aynı zamanda yozlaşmalarının çoğunun kendi din ve geleneklerinin sonucu olduğunu da ima etti. Bununla birlikte, bunun geri döndürülemez bir durum olduğuna inanmıyordu. Yeniden doğuşları durumu tersine çevirecek ve Yahudileri toplumun geneline entegre edecekti. Hem Yahudiler hem de Yahudi olmayanlar tarafından kullanılan yeniden doğuş kavramı, Yahudilerin mevcut durumunun yozlaşmışlığını da varsayıyordu. Dolayısıyla, yeniden doğuş sadece iyileşme anlamına gelen retorik bir araç değildi. Tanımı gereği, geleneksel Yahudiliğe ve geleneksel Yahudi toplumuna yönelik radikal bir eleştiriyi de içeriyordu. Bu nedenle, özgürleşme ideolojisi için, dışarıdan eşit hakların verilmesi ve Yahudi toplumunun içeriden reformu bir paket halinde ele alındı. Yasal özgürleşme, Yahudilerin ahlaki iyileştirilmesi ile el ele gitmeliydi, bu iyileştirme ister kendileri tarafından ister devlet tarafından gerçekleştirilsin, sonunda topluma entegre olabilmeleri ve onları diğerlerinden ayıran kendine özgü özelliklerin ötesine geçebilmeleri için gerekliydi. Kurumsal toplumsal özellik ve Yahudi farklılığı eşit derecede istenmeyen şeyler olarak kabul edildi. Yeniden doğuş, Yahudilerin tamamen eşit ve yararlı vatandaşlar haline gelebileceği, Neredeyse diğerlerinden ayırt edilemez hale gelebileceği kapsamlı bir reform süreciydi. Bu nedenle, özgürleşme ideolojisinin temel taşını oluşturdu. Napolyon'un 1808'de kurduğu konsistori sisteminin temel amacı yeniden doğuştu. Konsistorilerin görevi, Yahudi topluluklarını yönetmek ve denetlemek, Yahudileri zanaatkarlık ve tarım gibi faydalı meslekler edinmeye teşvik ederek dönüşümlerini sağlamaktı. Fransa'daki Yahudi liderler kısa süre sonra toplumlarına aynı gözle bakmaya başladılar ve Yahudileri yararlı vatandaşlara dönüştürecek istenen süreci ifade etmek için yeniden doğuş terimini benimsediler. Ber Isaac Reflections sur la Regeneration Complete des Juifs de France, Paris, 1806, P. Withershy'm's Memoir sur les Moyens de Hatrler Regeneration des Israélites Dalsas, Metz, 1825 gibi kitaplarda ve hatta 1836-1837'de ila 1837'de Strasbourg'da yayınlanan La Regeneration gazetesinde ayrıntılı olarak belirtildiği gibi, bu dönüşümü hızlandırmak için bir Yahudi gündemi ortaya çıktı. Yahudi liderliğinin Yahudiler hakkındaki aydınlanma ve devrimci söylemi benimsemesi ve içselleştirmesi, topluluğun bir bütün olarak kendisini kökten dönüştürmesi gerektiği anlamına geliyordu. Dönüşümün klasik merkezi okul olacaktı. Amacı, kötü alışkanlıkları düzeltmek ve Fransız Yahudilerinin gelecek nesillerini sosyalleştirmekti. Yahudi reformcular, İbranice ve Talmud'a ağırlık veren geleneksel eğitime büyük bir hoşnutsuzlukla bakıyorlardı. Yeni Yahudi okullarının tamamı yoksulları eğitmek üzere tasarlanmıştı. Çünkü daha varlıklı Yahudilerin çocuklarını kamu veya özel Fransız kurumlarına göndereceği varsayılıyordu. Bu nedenle Fransız Devleti, Yahudi okullarını hayırseverlerin ve konsistorilerin yardım kuruluşlarının eline bıraktı. İlk modern Yahudi okulu 1818'de Mezde açıldı, ardından 1819'da Paris'te bir diğeri kuruldu. 1821 yılına gelindiğinde, tamamı Yahudi hayırseverliği tarafından desteklenen 7 bölgede toplam 12 okul kurulmuştu. Eğitim reformları, Yahudi sosyal yapısını çeşitlendirmek ve el sanatları ile tarımı teşvik etmek amacıyla yapılan girişimlerle birlikte ilerledi. 1810'dan itibaren, Merkez Consistory, Paris'te el sanatları öğretimi görevini, Yahudi hayır kurumlarının dağıtımını denetleyen komitede Bien Faisons'a verdi. 1819'da bir çıraklık sistemi geliştirildi. 1825'te Strasbourg'da bir ekolde Treveil, işokulu, kuruldu. 1830'dan sonra, Komite des Dames Kadınlar Komitesi, kızların çıraklığını denetledi. El sanatlarını teşvik etmek için birçok dernek ortaya çıktı. Bunların en önemlisi ve en uzun ömürlüsü, 1853'te Rothschild ailesinin ve Alliance'ın gelecekteki kurucularının birçoğunun katılımıyla kurulan sosyete de Patronich des Epirench et ouvriers de Yahudi toplumunun yeniden şekillenmesi, hahamların eğitiminde de değişiklikleri zorunlu kıldı. Bu gereklilik, 19. yüzyılın ilk yarısı boyunca süren bir tartışmaya yol açtı. Merkez Konsistory 1827'de mezde geleneksel yeşivaların yerini alan ve hem layık hem de hahamlık eğitimi sunan bir haham okulu kurdu. Okul, müfredatında layık çalışmaları yeterince entegre etmediği için ağır eleştiriler aldı. Bununla birlikte, özellikle 1859'da Paris'e taşınmasından sonra yapılan parça parça reformlarla, daha sonra haham semineri olarak bilinen bu okul, Fransız hahamlığının karakterini tamamen değiştirdi. Yahudi liderliğinin eğitim ve Yahudi kitlelerinin ıslahı ve ahlakileştirilmesi konusundaki kaygısı, 19. yüzyıl Fransa'sında Burjuva hayırseverliğinin sosyal sorun karşısında aldığı tavırla paralellik gösteriyordu ve bu elitin daha geniş Fransız Burjuva kültürüne asimile olduğunu kanıtlıyordu. Yahudi liderler tarafından tasarlanan himaye dernekleri ve çıraklık sistemi Yahudilere özgü değildi. Aslında bunlar, genel olarak Fransız hayırseverliği tarafından benimsenen önlemlerdi. Geleneksel Yahudi halk kültürüne yönelik saldırı, Yahudi kitlelerini daha geniş Fransız toplumuna entegre etmeyi amaçlayan özel bir Yahudi Yeniden Doğuş programından kaynaklanıyordu. Ancak bu program aynı zamanda, erken modern dönemde ortaya çıkan ve 3. Cumhuriyette devlet okulu öğretmeninin faaliyetleriyle doruk noktasına ulaşan, halk kültürünü yeniden şekillendirmeye yönelik daha geniş Burjuva gündeminin Yahudi bir yansımasıydı. Bankacılardan, entelektüellerden, ileri gelenlerden ve konsistoriye bağlı haham sınıfının önemli kesimlerinden oluşan Yahudi elitleri, sadece eski usulde zedaka, sadaka, vermekle kalmayıp, aynı zamanda yardımdan faydalananları örnek ahlaklı yurttaşlara dönüştürmeyi amaçlayan bir hayırseverlik anlayışı etrafında birleşmişti. Zafer kazanmış metropol burjuvazisinin yeni üyelerinden oluşan elit, acemi bir burjuvazinin yoksullar ve kitleler hakkındaki tüm değer ve tutumlarını büyük bir şevkle benimsemiş ve bunları Yahudi bağlamına uyarlamıştı. Sonuç olarak, yeniden doğuş takıntısı, Fransız Yahudiliğinin giderek burjuvalaşmasının güçlü bir yansımasıydı. Yahudilerin sosyalleşmesi için eğitim reformu, Onları faydalı mesleklere yönlendirmek için mesleki eğitim ve cemaatin yeni ruhani liderlerini yetiştirmek için haham eğitiminin dönüştürülmesi olmak üzere üç konu, yeniden doğuşun temel temalarını oluşturuyordu. İdeoloji, örtük ve açık bir şekilde, Fransız Yahudiliğinin yeniden şekillendirilmesini öngörüyordu. Bununla birlikte, program Fransa'ya özgü değildi, Aydınlanma ve özgürleşme çağında Batı ve Orta Avrupa Yahudiliğinin çoğunu etkileyen genel olarak Haskalah'ın, Yahudi aydınlanması, ortak bir özelliğiydi. Yeniden doğuş, yüzyıl boyunca hakkında yazılan ve tartışılan çok daha geniş bir olgunun yerel, Fransız bir varyantıydı. Bu, diğer Yahudi topluluklarının reformu günün konusu olduğunda bu fikirlerin Fransa dışında da yankı bulmasını açıklıyor. Yahudi topluluğunun, özellikle modern ulus devletin ve genel olarak burjuva medeniyetinin gereksinimlerine uyacak şekilde Yahudi liderleri tarafından başlatılan reformlarla dönüşümü, 19. yüzyılda Fransız Yahudiliğinin iç yaşamının evriminin temel dinamiğini oluşturmaktadır. Elbette gelenekçi çevrelerden muhalefet vardı ve reformların gerekliliği ve geçerliliği, Fransız Yahudilerinin farklı grupları tarafından farklı derecelerde kabul edildi. Bununla birlikte, Yahudi topluluğunda, onu Fransız toplumunun geri kalanına yaklaştırmak için değişimin arzu edilirliği konusunda bir fikir birliği ortaya çıktı. Yeniden doğuşu temel taşı olarak alan özgürleşme ideolojisi, böylece Fransız-Yahudi kamusal yaşamının baskın dünya görüşü haline geldi. Fransa sınırları dışındaki Yahudi imajının bu dünya görüşünün prizmasından kırılması ve harekete geçmeye çağrıldığında Fransız-Yahudiliğinin, Kendisi için belirlediği gündemi diğer Yahudi toplulukları için de üretmesi kaçınılmazdı. 1840'lar ve 1850'lerde Doğu Yahudisinin imajı. 1830'da Fransa'nın Cezayir'i fethiyle birlikte Fransız Yahudiliği, Avrupa dışı bir toplulukla doğrudan temas kuran ilk modern Yahudi topluluğu oldu. 1833 gibi erken bir tarihte Merkez story, Consistory sisteminin Cezayir'de de genişletilmesi gerektiği konusunda yetkilileri ikna etmek için harekete geçmeye karar verdi. 1830'lar boyunca benzer girişimler oldu, ancak hükümetin Cezayir Yahudiliğinin yeniden canlanması konusunda fazla endişeli görünmemesi nedeniyle bunların hiçbiri sonuç vermedi. Yetkililer ancak 10 yılın sonunda Cezayir Yahudilerinin durumunu düzenlemeye ilgi göstermeye başladılar. 1842'de hükümet, Marsilya'daki bazı politikacıların, Marsilya konsistorisinin başkanı Jacques Isaac Altaras ve aix en avukat Joseph Cohen'i bilgi edinme göreviyle Cezayir'e gönderme önerisini onayladı. Altaras ve Cohen'in Cezayir Yahudileri üzerine yazdığı rapor, Fransız Yahudi yetkililerinin Avrupalı olmayan Yahudilere nasıl baktığını ve onları nasıl ıslah etmeye çalıştığını gösteren büyüleyici bir vaka çalışmasıdır. Bu, Batı Avrupa'daki Yahudilerin, ağırlıklı olarak İslam ülkesi olan bir ülkedeki dindaşları hakkında, özgürleşme döneminde ürettikleri en erken, kapsamlı ve ayrıntılı ifşaattır. Fransız Yahudi liderliğinin kendi toplumuyla ilgili tüm endişelerini ortaya koymakta ve ittifakın Kuzey Afrika ve Levant Yahudileriyle ilişkilerinde büyük önem taşıyacak konuları önceden haber vermektedir. Raporun temel amacı, Cezayir Yahudilerinin Fransa için, metropol ile yerli Arap nüfusu arasında aracı olarak ne kadar faydalı olduğunu göstermekti. Altaras ve Cohen tarafından hazırlanan rapor, Cezayir Yahudilerini oldukça eleştiriyordu. Onları temelde geri kalmış ve batıl inançlı olarak tasvir ediyordu. Cemaat karmaşa içindeydi. Eski Tarsahamlar tarafından yönetiliyor ve derin mali sıkıntılar içindeydi. Yetkililer gençlerin eğitimini ihmal ediyordu. Geleneksel eğitim kötü organize edilmişti ve kirli, sağlıksız odalarda, modası geçmiş ilkelere göre yürütülüyordu, 35 bu durumu iyileştirmek için Altaras ve Cohen, medeniyet güçlerini harekete geçirmek üzere dışarıdan bir eylemin gerekliliğine ikna olmuşlardı. Cezayir Yahudiliğinin Fransız toplumuyla kaynaşmasını sağlamak için eğitim sisteminin reformu büyük önem taşıyordu. Yerel Yahudilerin yerel kıyafetleri giymeleri yasaklanmalı, toprağa yerleşmeleri, çiftçi olmaları ve yerel milislerde hizmet etmeleri teşvik edilmeliydi. Dini hukuk ve mahkemelerin yerini medeni hukuk ve medeni mahkemeler almalıydı. Fransa'dakine benzer bir konsistori sistemi kurulmalıydı. Ancak gelecek bugünün çocuklarına ait olduğundan, onların eğitimi dikkat edilmesi gereken en önemli konuydu. Altaras ve Cohen için çözüm açıktı. İlk öğretim, kitlelerin gerçek ihtiyacıdır. Toplumu ahlaki olarak eğitmek ancak dinsel bir nitelik taşıması gerekir. Çünkü dinin iyileştirici onayı olmadan ahlak ne anlama gelir? Mesleki eğitim, halka yönelik olarak onları iş hayatına hazırlamalıdır. Tarımsal eğitim ise, genellikle tarlalarda çalışan erkekler için tasarlanmış olup, onları diğer tüm işlerden önce gelen bu işe erken yaşta alıştırmalıdır. Bulgularının sonucunda, Cezayir'de merkezi bir konsistori kuruldu, Oran ve Konstantin'de de iki taşra konsistorisi oluşturuldu. Bunların görevi, sinagogların yönetimini, çocukların eğitimini, cemaatin mali işlerini ve Yahudiler arasında el sanatları ve tarımsal mesleklerin yaygınlaştırılmasını denetlemekti. Kısacası, işlevleri Fransa'daki konsistorilerle aynıydı, yönetmek ve yeniden canlandırmak. Fransız Yahudileri için iyi olan şey, Cezayir Yahudileri için de iyi olmalıydı. Aynı teşhis ve aynı çözümler, 1840'lar ve 1850'lerde Levant Yahudileri mercek altına alındığında, yeni yeni gelişen Yahudi basınının sütunlarında da bulunuyordu. Şam olayı, Avrupa'da bu basının gelişmesine önemli bir ivme kazandırmıştı. Yeni Yahudi Birliği duygusu, Avrupa'da ulus ötesi bir Yahudi kamuoyu oluşturan, haber alışverişinde bulunan ve ortak kaygı konularını ele alan gazetelere yansıdı. 1840'tan önce, yalnızca Almanya'da iyi gelişmiş bir Yahudi basını vardı. En önemli gazete ise Magdeburglu Dr. Ludwig Philips'ın tarafından yayınlanan Allgemeine Zeitung des Judentums idi. Archives Israélites, Şam olayının yaşandığı yıl Fransa'da kuruldu ve 4 yıl sonra daha gelenekçi muadili Universe Israelite onu izledi. Fransa'daki Yahudi kamuoyunun şekillenmesinde çok etkili olan bu iki gazete, ikinci. Dünya Savaşı'na kadar varlığını sürdürdü. Londra'daki Jewish Chronicle, 1841'de rakibi The Voice of Jacob ile birlikte yayın hayatına başladı ve 1844'te onunla birleşti. Avusturya, İtalya, Cebelitarık ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de 1840'larda Yahudi basını ortaya çıktı. Yahudi İspanyol basını da bu yıllarda, 1845 ila 1846 yılları arasında İzmir'de kısa bir süreliğine yayınlanan Puertas del Oriente ile ortaya çıktı. Basın, dünyanın dört bir yanındaki Yahudilerle ilgili olayları haberleştirmeye büyük özen gösterdi. 1840'tan itibaren Orta Doğu ve Kuzey Afrika Yahudilerinin durumları hakkında sürekli haberler yayınlandı. Bunlar, Batı'da Müslüman topraklardaki Yahudilere dair algıyı şekillendirmede çok önemliydi ve Batı Yahudiliğinin onları iyileştirmek için uygulamaya koymaya çalıştığı reformları etkiledi. Türkiye Yahudileri hakkındaki ilk haber, Şam olayından önce, 1840 yılının başlarında Allgemeine Zeitung des Jehntums'da yayınlandı. İmzasız makale ilk olarak magazin für Literature des Allend'da yayınlanmış, Algemeine Zaytunki'de kelimesi kelimesine tekrarlanmış ve aynı yıl Archives Israelites'de tercüme edilerek yayınlanmıştır. Çizilen tablo kasvetliydi. Yahudiler Türkiye'de toplumun geri kalanından izole bir şekilde yaşıyor, haham geleneklerine bağlı kalıyor, hakaret ve aşağılamalara boyun eğiyor, kendilerini görkemli bir gelecek umuduyla teselli ediyorlardı. Cahil, batıl inançlı ve hoşgörüsüzdüler. Çocuklarını eğitmiyor, hiçbir Avrupa dilini bilmiyor ve bozuk bir İspanyolca konuşuyorlardı. Talmud'u ilahi ilham olarak görüyor ve meleklere ve şeytanlara inanıyorlardı. Hahamlar büyük bir etkiye sahipti ve sık sık aforoz uyguluyorlardı. Ahlak açısından kusursuz görünüyorlardı. Ancak erken evlilikler kuraldı ve zanaat mesleklerinin yokluğuyla birlikte, muhabir için, toplulukta hüküm süren sefaletin başlıca nedeniydi. Bu eleştirilerin tamamı, 1841 yılında Algemeine Zaytung des Caıntums'un anonim bir muhabiri tarafından İstanbul Yahudi Cemaati hakkında yazılan bir dizi mektupta tekrarlandı. Aynı yıl Archives Israelites'te özetlendiler. Mektuplar, ilk ortaya çıkışlarının ötesinde bir önem kazandı. Çünkü bunların bazı bölümleri, Osmanlı İmparatorluğundaki Müslümanlarla eşit haklar tanınmasının ardından Doğu Yahudiliğinin reformu için gerekçe oluşturmak amacıyla 1854 yılında Almanya, Fransa ve İngiltere'deki Yahudi basını tarafından yeniden yayımlandı. Mektupların yazarına göre, Batı Yahudiliğinin en önemli görevi, Doğu Yahudiliğinin her şeyi kapsayan kayıtsızlığını kırmaktı. Bu Yahudilere yardım ancak, öncelikli görevi yeni bir vicdan, yeni bir gurur aşılamak olan Avrupalı kardeşlerinden gelebilirdi. Onlara verilmesi gereken ilk şey nedir? Erkek olma duygusu, vurgu benim. Bu olmadan hiçbir değişim mümkün değildir. Doğu Yahudisi her şeyden önce şunu anlamalıdır, kendisinin de bir erkek olduğunu, bir erkek olarak yaşama hakkına sahip olduğunu. Bu pasajda Yahudiler hakkındaki aydınlanma söylemiyle olan benzerlik çarpıcıdır. Nitekim aydınlanmanın inancı, Yahudilerin diğerleri gibi insan oldukları yönündeydi ve yeniden doğuşun tüm yapısı bu temel üzerine inşa edilmişti. Bu söylemin Avrupa Yahudiliği tarafından içselleştirilmesi, Doğu Yahudileri hakkındaki bu raporlarda ve onların iyileştirilmesi programında en belirgin şekilde görülmektedir. Mektuplar daha sonra durumun nasıl düzeltileceğine dair yöntemleri özetledi. Tahmin edilebileceği gibi, çözüm eğitimdeydi. Bölgede okul kurmanın pratik olmaması nedeniyle, en iyi seçenek, Avrupa başkentlerinde eğitim gördükten sonra medeniyet mesajını kardeşlerine yaymak üzere geri dönecek olan genç Türk Yahudilerini batıya getirmekti. Mektuplar Batı Avrupa'da eğitim görecek genç Türk Yahudileri için bir okulun kurulmasını ve işletilmesini denetleyecek bir komite oluşturulması için Avrupalı Yahudilere yapılan bir çağrıyla sona erdi. Hem Archives Israelites hem de Algemeine Zeitung des Judentums, din alanında bir dereceye kadar reformu destekleyen gazetelerdi, ancak daha aşırı reformistlerin görüşlerinden çok uzaktaydılar. Doğu Yahudileri hakkında yayınladıkları raporlarda görüldüğü gibi, geleneksel Yahudi toplumuna karşı gösterilen düşmanlık da iç kamuoyuna yönelikti. Bununla birlikte, Cevish Chronicle ve Universe Israelite gibi daha gelenekçi gazeteler, daha reformcu meslektaşlarının aldığı tavırla aynı fikirdeydi. Hepsi özgürleşmenin faydalarına sıkı sıkıya inanıyordu ve hepsi Yahudilerin Avrupa medeniyetine ancak eğitim ve sosyal reformlar yoluyla katılabilecekleri konusunda hemfikirdi. Bu, Avrupa dışı Yahudilere ve onların dönüşümüne yönelik önerilere karşı alınan Birleşik Eleştirel tavrı şekillendiren kamuoyu konsensüsüydü. 1841'de Allgemeine Zeitung des Cahentums'da yayımlanan mektuplardaki eylem önerilerinden hiçbir sonuç çıkmadı. Bununla birlikte, dikkat çekici olan, bir yıl önce yayımlanan Altaraz Cohen raporuyla ton ve sonuç bakımından benzerlik göstermeleridir. Bu Yahudi toplumlarının karşı karşıya kaldığı algılanan tüm sorunların cevabı, gençleri Avrupa'nın yöntemleriyle eğitmekte yatıyordu. Eğer uygarlığın uyuyan güçleri eğitim yoluyla uyandırılabilirse, gelecek çok daha iyi olurdu. Okulun, toplumun tüm sorunlarına nihai çözüm ve değişim ve reformun en önemli aracı olarak imajı, elbette Yahudilere özgü değildi, ancak 19. yüzyıl orta sınıf uygarlığının değişmez bir özelliğiydi. 19. Yüzyıl Avrupa Yahudilerinin durumlarını iyileştirmenin başlıca aracı olarak eğitimi benimseme coşkusu, tekrar etmeye gerek kalmayacak kadar iyi bilinmektedir. Kendi değer sistemleriyle artık uyuşmayan bir değer sistemine derinden bağlı dindaşlarıyla karşı karşıya kalanlar için, yakın zamanda kendilerini kabul eden uygarlığa giriş bileti olarak modern eğitimi sunmaları son derece doğaldı. Bu eğitim kültü daha sonra ittifak tarafından benimsendi ve bu mektupların yayınlanmasından 20 yıl sonra, Avrupa dışı Yahudi toplumuna benzer bir eleştiri ortaya koydu ve şaşırtıcı bir şekilde tüm programatik hedeflerini gerçekleştirdi. Tek fark, ittifakın batıdaki Yahudi gençliğini eğitmek yerine yerel okulları tercih etmesiydi, ancak Paris'teki Öğretmen Yetiştirme Kurumu da bu görevi yerine getiriyordu. 1840'larda Doğu Yahudiliğinin geri kalmış ve yozlaşmış olarak nitelendirilmesi, Batı Yahudiliğinin aydınlanmış unsurları arasında sefaradlara yönelik algıda dikkat çekici bir dönüşümü temsil ediyordu. 18. yüzyılın sonları ve 19. yüzyılın başlarındaki Haskalah literatüründe, İspanyol Yahudiliğinin altın çağının mirası, Orta ve Doğu Avrupa'daki mevcut Yahudi topluluklarının değerlendirildiği ve yetersiz bulunduğu ölçüt olarak kabul ediliyordu. Altın çağın sefaradlarının, İspanya'nın bilgili elitinin yüksek kültürel yaşamına tam anlamıyla katılan ve dış dünyaya tamamen açık bir Yahudiliğin sadık takipçileri olarak sahip oldukları varsayılan lütuf hali, yeniden elde edilmeliydi. Bu nedenle, örneğin, 18. yüzyılın sonlarında önde gelen bir maskil ve haskalah savunucusu olan Hartwig Vessel'i, Yahudileri dini konuların yanı sıra seküler konuları da incelemeye çağıran bu hareketine destek bulmak için İtalyan Yahudiliğine yöneldi. İtalyan Yahudi kültürünün sefarad bileşeninin, onu projesine açık, hoşgörülü ve erişilebilir kıldığını düşünüyordu. Ancak, maskilimler arasında sefaradların idealize edilmiş imajı, 19. yüzyılın ortalarında sert bir darbe almıştı. Aşinalık gerçekten de küçümsemeye yol açmıştı. Orta Doğu ile artan ticaret ve ulaşımdaki gelişmeler, gerçek Doğu sefaradlarıyla daha fazla temas kurulmasına neden oldu. Basın, fanatik, gerici ve geri kalmış Doğu Yahudisi imajının Yahudi dünyasında yayılmasının aracı haline geldi. Bu yeni imaj, özellikle Batı Avrupa'nın yeni özgürleşmeci liberal Yahudi burjuvazisi için oldukça rahatsız ediciydi. İkincisi, ticaret ve alışveriş amacıyla Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da giderek daha fazla bulunan Avrupalılar tarafından Doğu kardeşleriyle aynı kefeye konulmaktan korkuyordu. Şüphesiz ki, Doğu Yahudisi hakkındaki yeni algı, Avrupa'nın tüm Avrupa dışı toplumlara karşı üstünlüğüne dair mevcut fikirlerden de etkilenmiştir. 19. yüzyılın ortaları, Orta Doğu'nun liberal Avrupalı Burjuvazi'nin zihninde, Gelişmiş Avrupa uygarlığını karakterize eden değerlerin tam tersi olarak kabul edilen tüm değerlerin deposu olarak yer edindiği dönemdi. Avrupa dinamikken Doğu kayıtsızdı. Avrupa ileriye dönük, sonsuz ilerleme yolunda iyi bir başlangıç yapmışken Doğu tembel ve geri kalmıştı. Avrupa düzeni ve rasyonelliği temsil ederken Doğu irrasyonel ve kaotikti. Avrupa liberalizmin ve demokrasinin beşiği iken Doğu barbar despotizmle yoğrulmuştu. Batı Avrupa'nın liberal Yahudi burjuvazisi için Orta Doğu Yahudisi, çevresindeki toplumun tüm olumsuz özelliklerinden ağır şekilde etkilenmişti. Yahudinin medeniyet seviyesi, onu çevreleyen Türkler ve Yunanlılar gibi çok düşüktü. Eğitim yoluyla dönüştürülerek, elbette Avrupanınkile eşdeğer olan dünya medeniyetindeki yerini yeniden kazanması gerekiyordu. Ancak bu esasen emperyalist vizyon Batı Yahudilerinin Doğu Yahudiliğine dair algısını etkilemiş olsa da, ona belirleyici bir rol atfetmek yanlış olurdu. Çünkü aynı olumsuz imaj, aynı kelime dağarcığıyla, Batı Yahudiliğinin aydınlanmış ve özgürleşmiş kesiminin Orta ve Doğu Avrupa geleneksel aşkenazi toplumuna dair algısında da oldukça belirgindi. Doğu Yahudiliği sorunu Alman ve Habsburg Yahudi elitlerini 20. yüzyıla kadar rahatsız etmeye devam etti. 19. yüzyıl Yahudi evrenindeki temel ayrılık Avrupa ve Ortadoğu Yahudileri arasında veya Aşkenazi ve Sefarad Yahudileri arasında değildi. Hakim olan kopuş, çevrelerindeki toplumların burjuva kültürüne hızla entegre olan aydınlanmış, özgürleşmiş veya özgürleşme yanlısı Yahudiler ile ister doğuda ister batıda olsun hala Yahudi geleneğine ve popüler kültürüne batmış olan dünyanın geri kalan Yahudileri arasındaydı. Haskalah ve özgürleşme süreçlerinin, beraberindeki tüm sosyal, siyasi, kültürel ve ekonomik değişikliklerle birlikte, dengesiz gelişimi Yahudi toplumunda bir kutuplaşmaya yol açmıştı. Yahudi basınında Orta Doğu Yahudiliğine yönelik saldırının temel motifleri, hahamların aşırı gücü, Yahudiler arasında üretken meslek ve becerilerin eksikliği ve eğitim sisteminin acınacak durumu, Haskalah hareketinden itibaren gelişen temalardı. Bu ilkeler, Batı ve Orta Avrupa Yahudiliğinin sosyal ve entelektüel elitleri tarafından, ister Alsas'da, ister Bavyera'da, ister Polzun'da, ister Galiçya'da olsun, geleneklere bağlı geniş Yahudi topluluğuna uygulandı. İsrail arşivleri editörü, 1840 yılında Algemeine Zeitung des Judentums'ta yayınlanan Türk Yahudiliği hakkındaki ilk makalenin Fransızca versiyonunun sonuna oldukça açıklayıcı bir not ekledi. Türkiye'deki dindaşlarımızın bu değerlendirmesi, burada bahsedilen batıl inançların birçoğunun ya da geçmişte aynı sayıda taraftarının bulunduğu diğer ülkelerdekiler için de geçerlidir. Son 50 yılda, özellikle Fransa ve Almanya'da bu batıl inançların büyük bir kısmı ortadan kalkmıştır. Avrupa dışı Yahudilerde, Avrupa Yahudiliğinin elit kesiminin açtığı veya hala aşmaya çalıştığı geçmişin izleri görülebiliyordu. Bu nedenle Orta Doğu ve Kuzey Afrika Yahudileri hakkındaki haberlerin çoğunda keskin bir üslup vardı ve ortaya çıkan tabloda bunun bir sonucuydu. 1840'lı ve 1850'li yılların başlarında gazeteler, Türk Yahudileri hakkında makaleler yayınlamaya devam etti, kan iftiraları gibi yerel olayları haberleştirdi ve yukarıda tartışılanlara benzer şekilde Türk Yahudilerinin eğitilmesi ihtiyacını vurgulayarak, onların mevcut düşmüş durumlarını öne sürdü. Ancak, Doğu sorununun Avrupa kamu işlerinde yeniden en önemli konu haline geldiği Kırım Savaşı'na kadar somut bir adım atılmadı. Batının Orta Doğu'daki artan varlığı, Türkiye'nin Rusya'ya karşı Avrupa güçleriyle ittifakı ve sultanın gayrimüslim tebaasının statüsündeki öngörülen değişiklikler, Avrupa Yahudilerinin dikkatini Yahudi kardeşlerinin kaderine çekti ve Levant Yahudilerini yeniden canlandırma girişiminin ikinci aşamasını başlattı. Bu açıdan Kırım Savaşı, Avrupa Yahudilerinin Orta Doğu Yahudiliğinin işlerine aktif olarak dahil olmasını sağlamada Şam olayı kadar önemliydi. Avrupa güçleri ile Türkiye arasındaki ittifakın önemli bir sonucu, özellikle İngiliz Büyükelçisi Stratford de Redcliffe tarafından Osmanlı İmparatorluğundaki Hristiyanların statüsünü iyileştirmek ve yönetimi onlara açmak için Osmanlı Devleti üzerinde artan baskı oldu. Bunun sonucunda Sultan, 1856'da İmparatorluğun tüm tebaasına din ayrımı gözetmeksizin eşit muamele sözü veren bir reform fermanı yayınladı. 1854 yılının başlarından itibaren, Avrupa Yahudi kamuoyu, Osmanlı İmparatorluğundaki Hristiyanlara eşit haklar tanınması hakkındaki tartışmalarda Yahudilerden hiç bahsedilmemesinden büyük endişe duymaya başladı. Merkez Konsistori, Napolyon 3’e Temsilciler Kurulu ise İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Clarendon'a başvurarak, Osmanlı İmparatorluğu'nun bu konuda çıkaracağı herhangi bir kararnamenin hükümlerinin Yahudiler için de geçerli olmasını sağlamalarını istedi. Bu çağrılar, reformun başlıca destekçileri olan İngilizler tarafından olumlu karşılandı. Fransız ve İngiliz Rothschild aileleri de harekete geçerek, bir kredi görüşmeleri sırasında konuyu doğrudan Türklerle gündeme getirdiler. Türklerin, yaklaşan reformların hükümlerinden Yahudileri dışlamayı hiçbir zaman amaçlamadıklarına dair bir işaret yoktur. Bununla birlikte, Hristiyanlara ve diğer gayrimüslimlere eşit haklar tanıyan nihai reform fermanı, Yahudi basını tarafından büyük bir sevinçle karşılandı ve Avrupa Yahudilerinin zaten Türk yanlısı olan duygularını daha da güçlendirdi, bu Yahudiler, Türklerin kardeşlerine yönelik muamelesini, özellikle Rusya'nınki kıyaslayarak olumlu karşıladılar. Bu olay, yalnızca Osmanlı İmparatorluğundaki Yahudi kardeşleriyle yine Yahudi kamuoyunun seferber edilmesi açısından değil, aynı zamanda baskın özgürleşme ideolojisi hakkında ortaya koyduğu gerçekler açısından da önemlidir. Avrupalı Yahudiler kendilerini doğrudan bu olaya dahil olarak görüyorlardı, çünkü kardeşlerinin eşit haklara sahip olmalarının engellenmesi, batıdaki statülerine de olumsuz yansıyacaktı. Algemeine Zeitung des Cahentums'un editörü Dr. Ludwig Philips'ın bunu şöyle ifade etmiştir. Doğu kökenli ve dini kardeşlerimizin bu durumuna duyduğumuz yoğun sempatiye rağmen, bu olayın biz Avrupalı Yahudiler üzerinde de etkisiz kalmayacağının farkındayız. Eğer Türk Yahudileri böylesine büyük ve dünya tarihi bir fırsattan mahrum bırakılırsa, bizim de sonumuz gelmiş demektir ve neredeyse tüm yeryüzünde şu ilan yankılanır, Yahuda soyundan gelenler reddedilmiş ve ezilmiş bir ırk olarak kalır. Eğer Sultan, aksine, Yahudilerin Hristiyan nüfusla eşitlenmesini ilan ederse, bu durum er ya da geç, bugüne kadar bize bu eşitliği tanımayan Hristiyan devletleri de etkileyecektir. Dolayısıyla biz de doğrudan bundan etkileniyoruz. Türk Yahudilerinin özgürleşmesi gündeme gelince, ideolojinin diğer yüzü olan yeniden doğuşları da tekrar gündeme geldi. Gelenekçi Universe Israelit, özgürleşmenin faydalarından bahsederken, artık Türkiye Yahudilerinin kendilerini layık olduklarını göstermeleri gerekiyor, diye yazmıştı. Gerçekten de 1854 ila 1855 yıllarındaki tartışmaların büyük bir kısmı, Türk Yahudilerinin artık eşit haklara layık olduklarını göstermeleri gerektiği varsayımına dayanıyordu. Tartışmaya en büyük katkıyı Paris'teki Merkez Consistory, İsrail arşivleri ve Allgemeine Zeitung des Cahentums sağladı. Sonuncusunun editörü Ludwig Philips'ın özellikle aktif rol aldığı ve Mart-Ekim 1854 tarihleri arasında haftalık gazetesinde Yahudi Doğu sorunu olarak adlandırdığı konuya geniş yer ayırdı. Türk Yahudiliğinin durumunu özetlemek ve eleştirmek için yukarıda bahsedilen 1841 tarihli mektupların önemli bölümlerini yeniden yayınladı. Konuyla ilgili uzun bir muhtırayı Algemeine Zeitung des Cahentums'un 8 Mayıs 1854 tarihli sayısında yayınladı, çeşitli dillere çevirdi ve Londra'daki Temsilciler Kurulu ve Paris'teki Merkez Consistory gibi önemli Yahudi şahsiyetlerine ve cemaat organlarına gönderdi. Muhtıra'nın argümanları İsrail arşivlerinde özetlenirken, Ceviş Chronicle tam bir çevirisini yayınladı. Muhtıra'da öne sürülen fikirler tanıdık fikirlerdi. Türk Yahudileri cehaletleri nedeniyle gerileme içindeydi. Avrupa Yahudilerinin onlara yardım etmesi şarttı ve tek çözüm eğitimdi. Genç Türk Yahudilerinin Avrupa'da eğitilmesi gerekiyordu. Bu öğrenciler, geri döndüklerinde, reform ve medeniyetin çekirdeğini oluşturacaklardı. Avrupa'daki Yahudi kurumlarına Türk Yahudilerinin eğitimi için özel düzenlemeler yapmaları, özel hayır kurumlarına fon sağlamaları çağrısında bulunduğu ve bu çabaları denetlemek için bir genel yönetim kurulmasını önerdi. 1841 tarihli mektuplarda dile getirilen argümanlar, Türkiye Yahudilerinin artık özgürleşmenin eşiğinde olması nedeniyle daha da acil bir hale almıştı. Philipson için, bu çalışmayı yürütmek için yeterli yetkiye sahip doğal merkez, Mittelpunkt'ı, Paris'teki merkez Consistory idi. Sonuçta, merkez Consistory zaten Cezayir'de benzer bir durumla ilgileniyordu. Consistory'i ikna etmek için Philipson, Mayıs 1854'te Paris'e gitti ve bu konu hakkında önde gelen Yahudi liderlerle görüşmeler yaptı. Kohn's story onun önerilerini kabul etti ve Haziran 1854'te ona yazarak, Doğu Yahudilerinin medenileştirilmesi çalışmalarının yönetimini üstlenmeyi, kabul ettiğini ve yerel koşullar hakkında rapor vermek üzere komitede Bien Faisons Başkanı ve Rothschild'lerin Sekreteri Albert Kohn'u Orta Doğu'ya göndereceğini duyurdu. Albert Kohn, Rothschild parasıyla Orta Doğu'ya seyahat etti, İskenderiye'de iki okul, Kudüs'te bir hastane, Kızlar için bir okul ve erkekler için bir meslek okulu, İzmir'de bir okul ve nihayet İstanbul'da bir okul kurdu. İstanbul'da Sultan ve Osmanlı Dışişleri Bakanı ile görüştü ve onlarla imparatorluktaki gayrimüslimlerin statüsüne ilişkin gelecekteki herhangi bir reform fermanının hükümlerine Yahudilerin de dahil edilmesi konusunda istişarede bulundu. Krimi'nin 1840'ta Kahire'de kurduğu okullar, onun ayrılmasından kısa bir süre sonra kapanmıştı. Bu nedenle Albert Kohn'un okulları, Orta Doğu'daki Yahudi topluluklarına batı kurumlarını yerleştirme çabasının yenilenmesi anlamına geliyordu. Orta Doğu'da okullar kurmak Philipson'un planında yoktu. Kohn'un bu kurumları kurma hızını şiddetle eleştirdi ve bunların uzun süre ayakta kalamayacağını öngördü. Yine de Avrupa'daki Türk Yahudilerini eğitme planını sürdürmek istiyordu. Ancak o zamana kadar, Kendisiyle merkez konsistori arasındaki uçurum daha da genişlemişti ve projesi fon yetersizliği nedeniyle suya düştü. Philips'ın Osmanlı İmparatorluğu Yahudilerini medenileştirme çalışmalarına öncülük etmesi için Fransız Yahudilerinin merkez konsistorisine başvurması doğaldı. Batıdaki hiçbir Yahudi topluluğunun, tek bir ülkenin Yahudi cemaatini yöneten bu kadar merkezi bir çatı kuruluşu yoktu. Rothschild adının ağırlığı da Consistory ile ilişkilendirilmişti, çünkü ailenin birçok üyesi liderlik pozisyonlarında görev yapmıştı. Michael Gritz'in ikna edici bir şekilde savunduğu gibi, Rothschild'ler, merkez Consistory ve Fransa'da hayırseverliği ve yeniden yapılanmayı denetleyen komitede Bien Faisons, Fransız ve Avrupa Yahudiliği için bir tür liderlik, bir merkez oluşturuyordu. Ancak konsistoriyinin uluslararası eylemi, her şeyden önce Fransız devleti tarafından kurulan bir Fransız idari organı olması ve tanımlanmış işlevlerinin ötesine geçen bir işe doğrudan müdahil olmaktan çekinmesi gerçeğiyle sınırlıydı. Nitekim, Albert Con'un 1854'teki misyonu ve Orta Doğu'daki çalışmaları, Rothschild parasıyla finanse edilen bir Rothschild girişimiydi. Bu dönemde Levant Yahudilerine gösterilen ilginin büyük bir kısmı, kutsal topraklardaki Yahudilerin durumuna ilişkin artan endişenin de bir sonucuydu. Türkiye ile Rusya arasındaki savaş, Rusya'dan gelen ve kutsal topraklardaki aşkenaz Yahudilerine sağlanan desteğin büyük bir kısmını oluşturan Haluka, Filistin'deki Yahudilerin desteklenmesi için fon, akışını kesmişti. Durumun yol açtığı yaygın sıkıntı haberi kısa sürede Avrupa'ya ulaştı. Tüm büyük Yahudi merkezlerinde toplantılar düzenlendi ve fon toplandı. Albert Kon'un seyahati de bu yardım çabalarının bir parçasıydı. Kon, Rothschildler tarafından kendisine verilen 50 bin frankı yanında taşıdı ve bu amaçla Rothschildlere emanet edilen New Orleans'taki Turo malikanesinden de 300 bin frank daha kullandı. Avrupa'daki zengin bireylerin hayırseverliği ve dünyanın dört bir yanındaki Yahudi topluluklarından gelen halukah katkıları, Filistin'deki Yahudi topluluklarının geleneksel destek araçlarıydı. Bu katkılar, topluluktan topluluğa giderek para toplayan elçilere veriliyordu. Fonlar ayrıca, 18. yüzyılda İstanbul'daki vat ha Pekidim, Yetkililer Komitesi ve 19. yüzyılda Amsterdam'daki benzeri gibi, bağış toplama işlemlerini merkezleştirmek için oluşturulan özel kuruluşlara da gönderiliyordu. 1830'lardan itibaren, Doğu Avrupa'dan Filistin'e Aşkenazi Yahudilerinin güçü artmaya başladı. Filistin'deki Yahudi yerleşimlerinin, Yişav, çoğu, doğa ve çalışma ile meşguldü ve hayatta kalmak için Halukaha bağımlıydı. 19. yüzyılın ortalarına gelindiğinde, bu sistem, kendi topluluklarının dönüşümünde önce olan Batı Avrupa Yahudiliğinin bazı kesimleri tarafından saldırıya uğramaya başlamıştı. Philips'ın, 1842 gibi erken bir tarihte, Yeşuva modern eğitimin ve zanaat ile tarım mesleklerinin getirilmesini denetlemek üzere bir Yahudi misyonerlik derneğinin kurulmasını önermişti. Hayırseverler de bu görüşleri desteklemeye başlamıştı. Sir Moses Montefiore, Kudüs'te bir dokuma okulu kurmaya çalıştı, ancak dini çevrelerin muhalefeti nedeniyle bu girişim başarısız oldu. Batı Yahudiliğinin hayırsever liderliği, 19. yüzyıl boyunca, Yahudilik için kutsal yerlerin önemine inanarak, Filistin sever olarak nitelendirilebilecek bir tutumu sürdürdü. 1854'te Merkez Konsistori'nin de belirttiği gibi, dini bir idari organ olarak, nokta hem hatıralar hem de umutlarla kutsal sayılan, saygı duyulan kutsal yerlere olan sempatimizi reddedemezdik. Bu Filistin severlik, Yahudilerin atalarının topraklarında ulusal kurtuluşuna olan herhangi bir inançtan kaynaklanmıyordu. Amacı, kutsal topraklardaki Yahudi topluluğunun, geçmişin hatırasını onurlandıracak modern, üretken bir Yahudiliğe dönüşmesini sağlamaktı. Montefiore'nin Kudüs Yahudilerine zanaatkarlık mesleklerini tanıtma planları, İttifakın 1870'te Yafa dışında Mik ve Yizrail adında bir tarım okulu kurması ve Rothschildlerin 19. yüzyılın sonlarına doğru tarım yerleşimlerine verdiği destek, Siyonist amaçları olmayan Filistin sever hayırseverliğin bir parçasıydı. Bu hayırseverlik, kutsal toprakların dindar, geleneksel Yahudi topluluğuna bir nebze modernlik getirme arzusundan kaynaklanıyordu. Kısacası, 1850'lerin ortalarındaki Avrupa Yahudi kamuoyu için net bir gündem ortaya çıkmıştı. Görev, genel olarak Osmanlı İmparatorluğu Yahudilerinin ve özel olarak Filistin'deki Yahudilerin modern eğitim, modern meslekler ve tarım yoluyla yeniden canlandırılmasıydı. Filistin ve Türkiye büyük bir resmin parçasıydı. Merkez konsistori tam bir özgürlükle hareket edemezdi. Zengin hayırseverler burada ve orada okullar açabilirlerdi. Kudüs'te yapmaya devam ettikleri gibi, ancak kitlesel ölçekte uzun vadeli bir eğitim projesini sürdüremezlerdi. İhtiyaç duyulan şey, etkili bir şekilde bir eğitim ve mesleki eğitim külliyatı oluşturacak ve denetleyecek, Avrupa yöntemlerini ve fikirlerini kurumsal bir çerçeve aracılığıyla dönüştürecek ve yeniden canlandıracak bir örgüttü. Bu örgüt, 1854 tartışmalarından ve Albert Kohn'un Orta Doğu gezisinden 6 yıl sonra kurulan Alliance Israelite Üniverselle olacaktı. Evrensel İsrail İttifakı'nın kuruluşu, son dönemdeki araştırmalar, 19. yüzyıl Fransız Yahudiliğinin, daha geniş Fransız toplumuna asimilasyon sürecinin kaçınılmazlığıyla karakterize edilen, bugüne kadar kabul görmüş resmini değiştirmiştir. Sosyoekonomik değişim süreci ve yeniden yapılanma programının etkisi, Fransız-Yahudi topluluğunun önemli ölçüde kültürel uyum sağlamasına ve Fransızlaşmasına yol açmıştır. Ancak, 19. yüzyılın ikinci yarısında bile, çevre topluma entegrasyon hiçbir şekilde tamamlanmamıştı. Fransa'daki Yahudilerin durumu, Avrupa'daki diğer birçok topluluğa göre çok daha iyi olsa da, sorunlarla doluydu. Kabul görme mücadelesi uzun bir süreçti. 1789 devrimi sırasında dağıtılan diğer tüzel kişiliklerin aksine, Alsas Yahudileri eski cemaatin borçlarından sorumlu tutulmuştu. Hahamlar devlet maaşı almaya ancak 1831'de başlarken, diğer din adamları Napolyon'ı döneminden beri bu maaşı alıyordu. Yahudilerin mahkemede ifade verirken etmek zorunda oldukları özel bir yemin olan daha Yahudi yemini 1846'ya kadar kaldırılmadı. 1848 devrimi, Alsas'ta yaygın Yahudi karşıtı ayaklanmalara yol açtı. 1850 tarihli folu yasası ile somutlaşan eğitim alanında kiliseye doğru yönelim, kamu eğitiminde Yahudi öğretmenlere karşı bir kampanyaya yol açtı ve bu da İsrail Arşivleri editörünün oğlu ve gelecekte ittifakın kurucularından biri olan Isidor Cahen gibi bir dizi Yahudinin işten çıkarılmasına neden oldu. Batı Yahudiliğinin en büyük korkularını gerçekleştirircesine, doğudaki kan iftiraları haberleri, sağcı dini basında Yahudilere yönelik saldırılar için sık sık fırsat sağladı. Bu dönemde ayrıca Proud'un ve Fourier gibi isimlerden sol kanattan antisemitik söylemler de yükseldi. Fourier'nin öğrencisi Alphonse Toussenel, 1844'te ilk layık antisemitik eser olan Les Juve, Ruiz de L'Epoque'u yayınladı. Yahudi basını, her saldırıyı titizlikle kaydetti ve her suçlamaya şiddetle yanıt verdi. İlerleme çağına, geleceğin getireceklerine güven duyuyor ve antisemitizmin ortadan kalkacağına inanıyordu. Bununla birlikte, antisemitizmin tüm tezahürleriyle mücadele edilmesi gerekiyordu. Aynı zamanda, Fransa'daki Yahudilere yönelik saldırılar, dünya çapında Yahudi hakları için mücadele etme kararlılığını güçlendirdi. Fransız Yahudilerinin Cezayir Yahudilerini ve nihayetinde Kuzey Afrika ve Levant Yahudilerini yeniden canlandırma görevine gösterdikleri gayret, hiçbir Yahudi topluluğunun, kaderi zamanla kendi ülkelerinde de etkili olabilecek diğer topluluklardan kendini izole edemeyeceği algısından kaynaklanıyordu. Herhangi bir Yahudi'ye, herhangi bir yerde yapılan bir saldırı, Fransız Yahudisinin zor kazanılmış konumuna da bir saldırıydı ve düşmanları tarafından bu şekilde kullanılabilirdi. Fransa dışındaki Yahudi kardeşlerine yönelik savunma kaygısının yanı sıra, özgürleşme dönemini belirleyen özel bir Yahudi dayanışması duygusu da vardı. Çevredeki toplumlara ve kültürlere artan entegrasyon ve kültürel uyum, uzaklardaki Yahudi topluluklarını birleştiren duygusal ve entelektüel bağların ortadan kalkmasına yol açmadı. Filiz, Albert, bu dayanışma ve kimliğin, genel olarak Yahudilerden bahsederken sıklıkla ulus, Halk, kardeşler, aile gibi terimleri kullanan Fransız Yahudilerinin kullandığı dilde nasıl ifade edildiğini göstermiştir. Yahudi'yi İsrailli'ye dönüştüren özgürleşme ideolojisi, elbette, belirli bir Yahudi milliyetine izin veremezdi. Bununla birlikte, ortak bir acı geçmişinin yarattığı bağ, atılamayacak kadar güçlüydü. İsrail arşivlerinin belirttiği gibi, farklı vatanların evlatları olsak bile, 30 yüzyıllık zafer ve acının bize miras bıraktığı dini kardeşliği reddetmedik. Correligion naire veya Nosferir's Religion terimi, ortak bir acı hatırasıyla birleşmiş Yahudiler arasındaki bağı ifade ediyordu. Bu bağ, sıkıntı içindeki diğer Yahudilere yardım edilmesi gerektiği anlamına geliyordu. İsrail arşivlerinin editörü Samuel Cahen için görev açıktı. Eğer tüm insanlar kardeşse, Aynı dine mensup olanlar, din kardeşlerinin sıkıntılarını soğukkanlılıkla izleyemezler. Paradoksal olarak, Napolyon i'in Fransa Yahudilerinin nüfusun geri kalanıyla kaynaştırmak için kurduğu konsistori sistemi, Fransız Yahudileri arasında birlik ve amaç duygusunun oluşmasında belki de en önemli faktördü. Kapsamlı örgütsel yapısı, cemaatlerin yönetimine aktif müdahalesi ve kurduğu veya himayesi altına aldığı hayır kurumları, Fransız Yahudi yaşamında başka yerlerde eksik olan belirli bir bütünlük geliştirdi. Fransa dışındaki Yahudiler bunu önde gelen bir kurum, kriz zamanlarında başvurulacak bir yer olarak gördüler. Fransız Yahudiliği önce özgürleşmeyi başardığı için, onu bir kurum olarak temsil eden merkezi Consistory, bir tür, çağdaş. Yahudiliğin büyük bir bölümü üzerinde ahlaki hegemonyaya sahip bir öncü olarak algılandı. Fransız idari bir organı olarak kendisine dayatılan kısıtlamalar dahilinde, Merkez Consistory 100 yıl boyunca Fransa dışında yaşayan Yahudilere yardım etmek için birçok kez harekete geçti. Fransız Yahudilerinin, henüz özgürleşmeden etkilenmemiş İsviçre ve Rusya gibi ülkelerde seyahat ederken yasal ayrımcılığa maruz kalmamaları konusunda çok endişeliydi. Bu konudaki Fransız hükümetine yaptığı başvurular sonuç vermedi. Bu olaylar, Fransız Yahudilerinin konumunu savunma girişimleri olarak görülebilir. Bununla birlikte, Consistory'nin doğrudan hiçbir Fransız Yahudisinin dahil olmadığı durumlarda da müdahale ettiği durumlar oldu, örneğin Şam olayı ve Kırım Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu Yahudilerinin eşit hakları meselesinde. Ayrıca 1849'daki Fransız müdahalesi sırasında Roma Yahudileri adına ara buluculuk yaptı ve 10 yıl sonra 3. Napolyon'un İtalyan işlerine tekrar karışması üzerine başvurularını tekrarladı. Yine de, Fransa dışında Yahudilerin lehine hareket etmenin doğasında var olan belirsizliklerin son derece farkında olan seçkinlerden oluşan merkez konsistori, kendi kendine koyduğu ihtiyatlılığın ötesine geçemedi. Birkaç istisna dışında, Consistory müdahalelerini Fransız Yahudilerinin doğrudan dahil olduğu veya Fransız ve Yahudi çıkarlarının örtüştüğünün gösterilebildiği durumlarla sınırladı. Ancak Yahudileri temsil eden bir örgüt olarak varlığıyla bir emsal oluşturdu ve Fransız devletiyle olan bağların kısıtlamalarından kurtulan diğerlerine somut bir örnek sundu. Bu kişiler, Consistory yapısını taklit edebilir ve merkez Consistory'nin taşıyamadığı, sadece Fransız değil, Dünya Yahudiliğini de temsil etme görevini üstlenerek onun bıraktığı yerden başlayabilirlerdi. Bu, ittifakın görevi olacaktı. İttifakın kuruluşuna yol açan olayların öyküsü birçok kez anlatılmıştır. Yakın zamanda yapılan bir çalışma da ittifakın kurucularını motive eden ideolojik akımların kapsamlı bir analizini sunmuştur. Burada sadece ittifakın kuruluşuna öncülük eden çabaların kısa bir özetini vereceğiz, Ardından varlığının ilk yıllarındaki dünya görüşünü inceleyeceğiz. 1830'lardan itibaren, Yahudi özgürleşmesi için çabaları koordine edecek ve zor durumdaki Yahudilere yardım edecek bir örgüt kurma yönünde çeşitli girişimler oldu. 1841'de İsrail arşivlerinde Cezayir Yahudileri arasında eğitim yaymak ve teşvik etmek için bir dernek kurulması önerisi yapıldı. 1844'te aynı gazete, ben Levin'in yurt dışındaki Yahudilere yardım etmek için komiteler kurulmasını savunan bir makalesini yayınladı, bu öneri daha sonra Samuel Cahen'in Rus Yahudilerine yardım etmek için bir Avrupa-İsrail kolonizasyon komitesi kurulması önerisinde yankı buldu. Ardından, A.I.U.'nun gelecekteki kurucularından ve başkanlarından biri olan Jules Carvalho tarafından 1851 ve 1853 yıllarında Universe de uluslararası bir Yahudi kongresi kurulması için iki çağrı yayınlandı. Carvalho, Bordeauxlu bir sefarad Yahudisi, politeknikçi ve saint simonyanlarla yakın bağları olan bir mühendisti. Çağrıları, yalnızca yazarın gelecekte ittifaklı olan ilişkisi nedeniyle değil, Aynı zamanda daha sonra ittifakın ayırt edici özelliği haline gelecek olan özgürleşme, yeniden doğuş ve dayanışma kavramlarının özel bir şekilde yapılandırılması nedeniyle de önemli belgeler oluşturmaktadır. Michael Gritz'in kurucuların bakış açısını en çok etkileyen entelektüel ilimleri mükemmel bir şekilde göstermektedir, Carvalho bu ilimleri Yahudi kaygılarıyla ustaca iç içe geçirmiştir. Carvalho'nun asıl amacı Yahudi birliğini güçlendirmek ve Yahudilerin içinde bulundukları yalnızlık halini aşmaktı. Bazıları belirli ülkelerde tam özgürlüklere sahipken, diğerleri dışlanmış olarak yaşıyordu. Bu durum uzun süre devam edemezdi. Yahudiler, kurtuluşun zaferini kaçınılmaz gören çağın ruhunun kazanımlarından mahrum bırakılamazdı. Carvalho, ezilen Yahudilerin özgürleşmesi için çalışacak, Zulüm görenlere ahlaki ve maddi destek sağlayacak ve onların yeniden doğuşuna yardımcı olacak bir kongre önerdi. Bu çağrısını 1853'te, belirgin bir mesihçi tonla tekrarladı. Yahudiler Roma'da, Almanya'da, hatta Fransa'da zulüm görmüşlerdi. En korkunç zulümler yaklaşıyordu ve iyiler ile kötüler arasındaki son savaş verilmek üzereydi. Yahudiler arasında birlik, hayatta kalmak için şarttı. İlahi takdirin kendisi sizi davet ediyor gibi görünüyor, bir merkez komitesi oluşturun. Bir toplantı düzenleyin ve birkaç gün içinde, bu dağılmış Sion'un en değerli temsilcilerinin bu manevi Kudüs'te bir araya geldiğini göreceksiniz. Fransız-Yahudi elitleriyle paylaşılan özgürleşme ideolojisi, Carvayon'un çağrısında, Tüm Yahudilerin özgürleşmiş ve yeniden doğmuş olarak ilahi misyonlarını gerçekleştirebileceği yarı mesihçi bir vizyona dönüştü. Almanya'daki reform Yahudileri arasında popüler olan Yahudilerin misyonu, tek tanrıcılığı ve ilahi adaleti yayma misyonu fikri, Fransız Yahudi Kurumu'nun ideolojisinin ön saflarında yer almasa da, özellikle ittifak ile ilişkili entelektüel çevrelerde belirli bir etkiye sahipti. Bununla birlikte sadece söylem değil Aynı zamanda Fransız Yahudiliğinin de kendi misyonuyla, yani diğer Yahudilere özgürleşme ve yeniden doğuş yaymakla görevlendirilmiş olması ilginçtir. Almanya'da misyon kavramı, Reform Yahudiliğinin teolojisinin bir parçası haline geldi. Ren Nehri'nin karşı yakasında, Fransa'nın 1789 devriminin ilkelerini yayma misyonu, Mission Civilisatiris, kavramına büyük ölçüde paralel olarak, Fransız Yahudilerinin misyonu, Mission Civilisatris, teorinin ötesine geçerek ittifak tarafından uygulamaya konuldu. Özgürleşme sorununun uluslararası boyutlarına dair artan farkındalık, sesini yükselten Yahudi basınının yükselişi, merkezi konsistoriğinin ve önemli Yahudilerin daha az şanslı kardeşleri lehine hükümetlere müdahale etme emsali, Fransa'nın kendisinde antisemitizmin varlığını sürdürmesi ve Kırım Savaşı sırasında Levent Yahudilerini yeniden canlandırmak için kullanılacak yöntemler hakkındaki tartışma, ittifakın ortaya çıkışının arka planını oluşturmaktadır. Bununla birlikte, kuruluşunu belirleyen özel olay, 1858'deki Mortara olayıdır. Bolonya'da yaşayan Yahudi bir çocuk olan Edgar Mortara, Bebekken ailesinin Hristiyan bir hizmetçisi tarafından gizlice vaftiz edilmişti. Hizmetçi durumu kilise yetkililerine açıkladığında, 7 yaşındaki çocuk Hristiyan olarak yetiştirilmek üzere götürüldü. Olay kısa sürede Avrupa Yahudileri için büyük bir dava haline geldi ve tüm Batı hükümetlerine adalet için başvurdular, ancak sonuç alamadılar. Edgar Mortar'a kilisede kaldı ve sonunda rahip oldu. Bu olay, Avrupa Yahudiliğinin özgüvenine büyük bir darbe vurdu. Geleneksel müdahale yöntemlerinin bir kez daha etkisiz olduğu ortaya çıkmıştı. Yahudilere sempati duyan tek örgüt, Sir Kaling-Erdli tarafından 1855'te Londra'da kurulan ve Hristiyan Mesihçi nedenlerle Yahudilerin yeniden topluma kazandırılmasının gerekliliğine inanan protestan bir grup olan Evrensel Evangelik İttifaktı. Örgütte öne çıkan isimlerden İsviçre'nin Neu Çatıl kentinden rahip Petevıl, ittifakın gelecekteki liderlerinden bazılarıyla bağlantılıydı. Ancak Yahudileri etkileyen şey, evanjelik ittifakın bin yılcılık anlayışı veya şüpheli Yahudi dostluğu değil, hayır işleri, okullar ve propaganda için üç komiteden oluşan örgütsel yapısıydı. 1855 gibi erken bir tarihte, Vandi’deki Lise Napolyon'da felsefe öğretmenliği görevinden alındığında doğrudan Yahudi karşıtlığına maruz kalan İsrail Arşivleri editörünün oğlu Isidor Cahen, Yahudilerin bu örgütü örnek alması ve bir ittifak kurması gerektiğinden bahsetmişti. Mortara olayından sonra, hem İsrail Arşivleri hem de İsrail Üniversitesi böyle bir örgütlenme için aktif olarak propaganda yaptı. İsrail arşivleri için, özgürleşmiş Yahudilerin çabalarını Paris'te merkezileştirmek için bir İsrail Savunma Komitesi kurmak şarttı, çünkü Batı'nın fikirleri Paris'te formüle edilmiştir. Yahudi medeniyeti kendi konseyini kurar ve mahkemelerini Paris'te yapar. Isidor Cahen, İsrail Evrensel İttifakı başlıklı bir makaleyle, gelecekteki ittifakın çalışmalarını pratik olarak özetledi ve böylece planlanan örgüte bir isim verdi. 1860'da, 9 yıl önce Karvayon’un çağrısını yayınlayan Universe Israelite'nin editörü Simon Bloch, konuyu tekrar ele aldı ve ateşli sözlerle acil eylem çağrısında bulundu, tüm Avrupa'yı geniş bir Filistin, Yahudi hakikatini ise yok edilemez bir Kudüs olarak kabul edelim. 17 Mayıs 1860'da, 17 Yahudi, Alsasko kökenli zengin bir Yahudi tüccar olan Charles Netter'ın evinde bir araya geldi ve gruplarından 6 kişiyi ittifakın kurulmasını yönetmekle görevlendirdi. Bu 6 kişi Charles Netter, Isidor Cahen, Eli Aristide Astrak, Eugene Manuel, Narcis Levin ve Jules Carvalho idi. Merkezi Consistory'nin liderliğinden daha genç ve çoğunlukla serbest mesleklerle uğraşan bu grup, Fransa'da ve yurt dışında Yahudi hakları mücadelesinde emekler olan Adolphe Krimiou'nun desteğini almıştı. Krimiou, karısı çocuklarını Hristiyanlığa geçirdikten sonra 1845'te Yahudi cemaat işlerinden çekilmişti, ancak Yahudi davalarını desteklemeye devam etmişti. 1848 devrimci hükümetinde Adalet Bakanı'ydı ve 1870'te 3. Napolyon'un düşüşünden sonra da aynı görevi tekrar üstlendi. 1860'da ittifaka katıldı ve 1863'te başkanlığına ikna edildi, bu görevi ölümüne kadar sürdürdü. Şam olayı sırasında yaptığı müdahale sonrasında Yahudi dünyasında ünü yayılmış olan bu yeni kurulan örgütün faaliyetlerine verdiği destek ve katılımı, ittifak için büyük bir başarıydı. Varlığı, ittifakın sorumlu bir kurum olarak dünya çapında meşruiyet kazanmasında önemli bir faktör oldu. Temmuz 1860'da 6 kurucu, İngilizce, Almanca, İtalyanca ve İbranice'ye çevrilen bir manifesto ve Yahudi dünyasına bir çağrı yayınladı. Manifesto, Yahudi dünyasında geniş çapta yayıldı. Yahudilerin özgürleşmesi ve saldırılara karşı savunma için daha önceki çabaları ele aldı ve Yahudi kelimesini onunla ilişkilendirilen tüm olumsuzluklardan arındırmak için güçlerin yoğunlaştırılmasının gerekliliğini savundu. Yahudilerin kendilerini koruyacak bir devleti yoktu. İttifak bu boşluğu dolduracaktı. Ahlaki ilerlemenin, dini dayanışmanın ve Yahudi oldukları için acı çeken herkesin korunmasının merkezi olacaktı. Bu üç nokta, Yahudi basınında ve diğer yerlerde önceki 20 yılda tartışılan tüm temaların bir listesi gibi okunan ateşli çağrıda ayrıntılı olarak ele alındı. Birincisi, dayanışma, eğer, dünyanın dört bir yanına dağılmış olsanız bile, atalarınızın eski dinine kalbinizde bağlı kalırsanız. Eğer birliğin iyi bir şey olduğuna ve duygularınızı, arzularınızı ve umutlarınızı birleştirebileceğinize inanıyorsanız. Bir sonraki konu özgürleşmeydi. Eğer 89 ilkelerinin etkisinin dünyada her şeye kadir olduğuna ve ruhunun her yere nüfuz etmesinin arzu edilir olduğuna inanıyorsanız. Yeniden doğuş konusunda çağrı şöyle diyordu: Eğer 20 yüzyıllık sefalet Hakaret ve yasaklamalardan bunalmış çok sayıda dindaşınızın insan olarak onurlarını geri kazanabileceğine, yurttaş olarak onur kazanabileceğine inanıyorsanız, eğer yozlaşmış olanları ahlaklı kılmak ve kınamamak, kör olmuş olanları aydınlatmak ve terk etmemek, tükenmiş olanları ayağa kaldırmak ve onlara acımakla yetinmemek gerektiğine inanıyorsanız. Eğer tüm bunlara inanıyorsanız, dünyanın Yahudileri, gelin çağrımızı dinleyin, üyeliğinizi, yardımınızı verin, iş çok büyük. Merkez Konsistori'nin ittifaka gösterdiği ilk soğukluk uzun sürmedi. Hemen hemen anında iki kurumun liderliği arasında önemli bir karşılıklı etkileşim oluştu. Yurt dışından da bazı muhalefetler vardı. Merkez Konsistori'nin Avrupa'daki Türk Yahudilerinin eğitimi planını geri çekmesinden hala rahatsız olan Philips'ın, A.I.U.'nun kurulması haberini olumsuz karşıladı. 1854'te Yahudilerin dayanışması başlıklı bir makalede ittifakı motive eden duygulara kendisi de değinmiş olmasına rağmen, bunun Yahudilere karşı bir tür masonluk olarak görülen eski yargıyı alevlendirebileceğinden korkuyordu. İlk yıllarda ittifaka en olumlu yaklaşan Yahudiler Fransız, İtalyan, Hollandalı ve Belçikalı Yahudilerdi, İngiliz ve Alman Yahudileri de bir süre tereddüt ettikten sonra katıldılar. Herkes yılda 6 Fransız frangı üyelik ücreti ödeyerek örgütün üyesi olabiliyordu. İttifak, ilk 25 yılında üye sayısında olağanüstü bir artış yaşadı. 1861'de 850 olan üye sayısı 1865'te 3900'e, 1870'te 13.370'e ve 1885'te 30.000'i 30 aştı. 1880 yılına gelindiğinde, Paris'teki merkez komite ile doğrudan iletişim halinde olan 349 yerel komitesi vardı. Bunlardan 56'sı Fransa'da, 1870'ten sonra Almanya'ya dahil edilen Alsace-Lorraine dahi, 113'ü Almanya'da ve 20'si İtalya'daydı. Fransız üyeliğin toplam içindeki oranı 1861'de %80'den 1864'te yaklaşık %50'ye, 1885'te ise %40'ın altına düştü. İttifak ulusal sınırları aşan bir Yahudi topluluğu adına bir dayanışma havuzundan yararlandı. Merkez Komite Fransızlardan oluşmaya devam etti ancak özellikle ilk 10 yıllarında Topluluğun uluslararası evrensel karakterine duyarlı kaldı ve kendini özellikle Fransız bir kuruluş olarak görmek istemedi. Bununla birlikte, Fransız liderliği, Fransız Yahudiliğinin siyasetini, ideolojisini ve kültürünü ifade eden tüm örgüte kendi damgasını vurdu. İttifakın kuruluşundan kısa bir süre sonra, Avrupa dışındaki Yahudilerin yeniden doğuşu sorunu gündeme geldi, Charles Netter, 1862'de Tetuan'da bir okul açılması için Londra'daki temsilciler kurulu ile görüşmeler yaptı. Temmuz 1860 tarihli manifestoda bahsedilen ahlaki ilerleme ancak eğitimle sağlanabilirdi. Amaç, Kırım Savaşı sırasında tartışılan gündemi yerine getirerek İsrail'deki kardeşlerimizi özgürleştirmek, eğitmek, yetiştirmekti. Böylece İsrail çocukları, ilahi takdirin onlara emanet ettiği medenileştirme misyonunu Afrika ve Asya'nın uzak köşelerinde sürdüreceklerdi. Kuzey Afrika ve Levant'ta ittifakın yerel komiteleri kuruluyor ve oradaki Yahudiler okullar için çağrıda bulunmaya başlıyorlardı. İttifak kısa süre sonra görevin büyüklüğünü fark etti ve 1865'te okulların eseri başlıklı bir başka çağrı başlatarak Yahudi dünyasından, Esas olarak mali, daha fazla destek istedi. Yine, söylem 1840 ila 1860 yılları arasındaki Yahudi basınının söylemiyle aynıydı. Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da tam bir cehalet ve ilgisizlik içinde yaşayan yüz binlerce Yahudi vardı. Medeniyet henüz bu bölgelere ulaşmamıştı. Kendi geri kalmışlıklarının farkına varmaya başlıyorlardı. Bu bölgelerden okul kurulması için birçok çağrı gelmişti. Böylece Asya ve Afrika'daki kardeşlerimiz yeniden doğmaya hazırlar. Batı Yahudiliğinin elitleri ve ittifakın gözünde geleneksel Doğu Avrupa Yahudisi imajı, sefarad ve Doğu Yahudisi imajı kadar olumsuzdu, ancak ittifak bu alanda fazla bir şey yapamıyordu. Rus yetkililer dışarıdan herhangi bir müdahaleye izin vermiyordu. Dahası, örgüt, Batı Avrupa Yahudiliğinin çoğu gibi, 1860'larda Rus rejiminin daha aydınlanmış hale gelmesiyle Yahudilere yasal eşitlik tanıyacağını ve onları yeniden canlandırma çabalarını artıracağını umuyordu. Aynı durum Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın Müslüman yöneticileri için geçerli değildi. Onlar, yönetimleri altındaki Yahudi topluluklarının iç yaşamıyla fazla ilgilenmiyorlardı. Dahası, bu bölgelerde artan Avrupa etkisi, Batılı Yahudilerin müdahalesine karşı direniş güçlerini zayıflatmıştı. Bu nedenle, ittifakın nüfuz etmesi en kolay bölge Orta Doğu ve Kuzey Afrika oldu. Ve bu bölge, örgütün kuruluşundan önceki 20 yılda ana hatları iyice belirlenmiş olan Doğu Yahudi sorununun klasik mekanıydı. Bu nedenle, ittifak en başından itibaren Sefarad ve Doğu Yahudiliğine odaklandı. 19. yüzyılın ortalarına gelindiğinde, hayırseverler, kilise meclisleri, entelektüeller ve basın, iyi kurulmuş bir gündem belirlemişti. Yahudilerin yasal eşitlik elde etmesi ve batı medeniyetine entegre edilerek yeniden doğuşları, bu gündemin temel taşları olarak ortaya çıkmıştı. Bu durum, geri kalmış Yahudilerin kültürel olarak entegre olmuş seçkinler için yarattığı utançtan kaynaklanan savunma nedenlerinin yanı sıra, siyasi ve sosyal sıkıntı içindeki Yahudi kardeşleriyle güçlü bir dayanışma duygusundan da kaynaklanıyordu. İttifak, Yahudi özgürleşmeci dünya görüşünün oluşumuna katkıda bulunan tüm dürtüleri somutlaştırmıştı. Kurucularından Jules Carvalho, 1851'de bile özgürleşme sürecinin kaçınılmaz zaferini savunmuştu. Fransa Yahudilerinin özgürleşmesinin getirdiği faydaları herkes takdir edebilir. Bir zamanlar yabancı bir nüfus oluşturuyorlardı, şimdi ise ülkelerini seven ve onlara hizmet eden sadık vatandaşlar oldular. Yahudilerin bu durumu, yalnızca Fransa'dakilere özgü ve istisnai bir durumken, tüm halklar arasında normal durumları haline gelecektir. Vurgu eklenmiştir. Bu, meselenin özüydü, Cezayir'deki merkez konsistori'nin çalışmalarında ve ittifakın Akdeniz Havzası'ndaki gelecekteki çalışmalarında temel ilke buydu. Diğer Yahudi topluluklarının izlemesi gereken tek bir normatif yol vardı ve o da Fransız yoluydu. Yahudi dayanışması, bu yönde tutarlı bir eylem gerektiriyordu. Narcis Leven'in de belirttiği gibi, okulların kurulmasıyla, özgürleşmiş batı, yeniden doğmuş doğuya olan borcunu ödemiş olacaktır. Bu ifadede özgürleşme ve yeniden doğuş arasındaki simetri, ittifakın çalışmalarına yön veren ideolojinin özünü özetlemektedir. Türk Yahudiliği, bu ideolojiyle, örgütün önümüzdeki yarım yüzyılda kurduğu okul ağında karşılaşacaktı. 2. Tanzimat çağında Türk Yahudiliği Türk Yahudilerinin çoğu, 1492'de İspanya'dan kovulmalarının ardından gelen 200 yıl içinde Osmanlı İmparatorluğu'na gelen sürgünlerin torunlarıydı. Sayıca üstünlükleriyle kısa sürede baskın grup haline gelen bu Yahudiler, 17. yüzyılda yerel, Yunanca konuşan ve Bizans Yahudiliğinin kalıntılarını oluşturan Romanyote Yahudilerine kendi Yahudi İspanyol dillerini ve kültürlerini dayattılar. Buna ek olarak, İstanbul, İzmir ve Selanik şehirlerinde İtalyan Yahudilerinden veya Aşkenazilerden oluşan birkaç küçük yabancı Yahudi topluluğu yaşamaya devam ediyordu. 19. Yüzyılın ortalarında, imparatorlukta 150 bin Yahudi olduğu tahmin ediliyor ve Balkanlar ile Batı Anadolu'daki Yahudi-İspanyol toplulukları bu nüfusun yaklaşık yarısını oluşturuyordu. Selanik'in Yunanistan tarafından ilhak edildiği 1912 ila 1913 Balkan Savaşları'nın arifesinde sayıları önemli ölçüde artmıştı. 1911'de, günümüz Türkiye sınırları içindeki bir bölgede yaklaşık 140 bin Yahudi yaşıyordu. Akademisyenler arasında genel kanı, 19. yüzyıla gelindiğinde Türk Yahudiliğinin ekonomik ve sosyal olarak gerileme içinde olduğu yönündedir. Osmanlı İmparatorluğunu oluşturan dini ve etnik grupların mozaiğinde Yahudiler, 16. yüzyılda uluslararası ticaret ve iş dünyasında sahip oldukları ayrıcalığı kaybetmişlerdi. Avrupa yaşam tarzına aşina olan İber Yarımadası'ndan gelen sürgünler, Osmanlı İmparatorluğu ile batı arasındaki mali ve ticari bağlantılarda ideal aracı konumundaydılar. 17. yüzyıl boyunca Yarımada'dan Yahudi güçünün sona ermesi, Avrupa ile olan temaslarda göreceli bir azalmaya yol açtı. Giderek daha dinamik girişimciler haline gelen Yunanlar ve Ermeniler, Batı ile yapılan karlı ticarette Yahudilerin yerini aracı olarak almaya başladılar. Türk Yahudilerinin Avrupa'dan izolasyonu mutlak değildi. Batı Yahudi topluluklarıyla önemli bir temas kanalı açık kalmıştı. İstanbul, Selanik ve İzmir gibi büyük merkezlere yerleşmiş küçük İtalyan Yahudi grupları, Avrupa ile ticarette önemli bir yere sahipti. Bu Yahudiler, Türk Yahudiliğinin batılılaşmasına yönelik hareketlerin öncüsüydüler ve aşağıda ele alınacaklardır. Ayrıca, Yahudilerin batı ile ticarete katılımındaki azalmanın göreceli olduğuna dair bazı kanıtlar da vardır. Örneğin, 1815 yılında İstanbul'da Avrupa ile ticaret yapan tüccarlar kategorisine konulan 107 tüccar listesinde 7 Yahudi ismi bulunmaktadır. Bu, Osmanlı kısıtlamalarından ve vergilendirmesinden kaçmak için yabancı konsoloslukların sağladığı korumayı kullanan yerel gayrimüslim tüccarların artan ilimini engellemek amacıyla Osmanlı tarafından özel ayrıcalıklar verilen gayrimüslim tüccarlardan oluşan bir gruptu. Sayılarının azlığı, özellikle listede ezici çoğunluğu oluşturan Yunanlılarla karşılaştırıldığında, Yahudilerin bu ticarette önemli bir rol oynamadığını doğrulasa da, tamamen ortadan kaldırılmadıklarını da göstermektedir. Yahudilerin, Batı güçlerinin konsoloslukları tarafından korunan tüccarlar listelerinde bolca temsil edildiği gerçeği göz önüne alındığında, örneğin, 1812'de İzmir'deki Fransız Konsolosluğu tarafından korunan ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından yerel gayrimüslimler olarak seçilen 100 tüccardan 53'ü Yahudiydi, Yahudilerin Avrupa ile Levant arasındaki ticarette bir faktör olmaya devam ettiği açıkça görülmektedir. Yahudilerin bu ticaretteki yeri, Yunan ve Ermeni topluluklarına kıyasla nispeten küçük sayıları bağlamında da değerlendirilmelidir. Osmanlı İmparatorluğu'nda hoşgörü gösterilen üç ana gayrimüslim gruptan Yahudiler açık ara en küçüğüydü. 19. yüzyılın ortalarında sayıları 150 bin iken, imparatorluk sınırları içinde 2 milyon Yunan ve 2 milyon 400 bin Ermeni bulunuyordu. Türk Yahudileri 18. ve 19. yüzyılların başlarında uluslararası ticaret alanında düşük profilli olabilirlerdi. Ancak yerel ekonomiye iyi entegre olmuşlardı. 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarındaki gözlemciler tarafından da doğrulanan imparatorluktaki etnik iş bölümü, daha önceki dönemler içinde geçerliydi. Tekstil, ipek ve giysi boyama gibi belirli alanlarda yoğunlaşan Yahudi loncaları ve zanaatkarları, büyük şehirlerin ekonomik yaşamında önemli bir yere sahipti. Küçük Asya, Trakya ve Makedonya'da Yahudi tüccarlar, Genellikle kasabalardaki pazarlar ile çevredeki köylü ekonomisi arasında aracı olarak hareket ederek bölgesel ticarete katılıyorlardı. Dahası, Yahudiler sarraf, bankacı veya tefeci, vergi tahsildarı ve tedarikçi olarak aktiftiler ve özellikle de reform yanlısı tüm sultanların baş belası haline gelen kontrol edilemez askeri birlik olan yeniçerilerle yakından ilgileniyorlardı. Yahudiler de herkes gibi sık sık isyan eden bu birliklerin davranışlarından muzdarip olsalar da, birçok Yahudi tüccar ve bankacının ekonomik refahı, onların etrafında dönen ekonomiye bağlıydı. Yüzyılın başında, Yahudi cemaatinin liderleri olan Gabay, Acımın ve Karmona ailelerinin hepsi, yeniçerilerin mali işleriyle ilgilenen sarraflardı. Bu olayın Türk Yahudiliği tarihi için önemi abartılamaz. Yahudiler eski rejimle ilişkilendirilmişti ve başlangıçta Türk reformcuları ve batılılaşmacılar tarafından rejimin dağıtılmasından zarar gördüler. 2. Mahmud'un 1808-1839 saltanatı bu açıdan kader belirleyici bir dönemdi. En önemli başarısı olan, 1826'da Yeniçeri birliklerinin kaldırılması, Vakai Hayriye, uğurlu olay, olarak bilinir ve Yahudiler için tam tersi bir anlam ifade eder, cemaatin nasisi, başı, ve imparatorluğun başlıca vergi tahsildarlarından biri olan Behor İshak Karmona'nın boğularak öldürülmesiyle cemaat liderliğinin kelimenin tam anlamıyla ortadan kaldırılmasıyla sonuçlanır. Behor İshak Karmona, 18. yüzyılın ikinci yarısında mali açıdan öne çıkan bir aileden geliyordu. Dedesi Moşe Karmona, Selim 3, 1789-1807 döneminde İstanbul'da bir bankacılık kuruluşu kurmuş ve sultan ile yakın ilişkiler içinde olmuştu. Şap ticaretinin tekelini almış ve o zamandan beri aile, Türkçe adıyla Şapçı, Şap tüccarı olarak da tanınmıştır. Torunu Behor İshak, aile servetini daha da büyütmüş ve birçok yüksek rütbeli Yeniçeri subayının yanı sıra Mahmut 2'nin kız kardeşi Esma'nın da bankacısı ve tefecisi olmuştur. Yahudi cemaat işlerinde önde gelen bir rol oynamış ve uzun yıllar İstanbul cemaatinin lideri olarak ileri gelenler konseyine başkanlık etmiştir. Cömertliği birçok kurumu desteklemiş ve Müslüman yönetimi altında çok zor bir iş olan yeni sinagoglar inşa etmek için yetkililerden gerekli izinlerin alınmasında etkili olmuştur. Yahudi yoksullara para dağıttı ve Kudüs, İzmir, Bursa ve Edirne'de Yeşivalar kurdu. Ayrıca Filistin'deki Yahudi cemaatlerine para göndermekle görevli kuruluş olan Vat Hapekidim Kuştan'ın, Konstantinopolis Yetkilileri Komitesi, başkanıydı. Kısacası, Behor İzek Karmona, Yahudi cemaatinin en etkili laik ileri gelenlerinden biriydi. Yeniçeri birliklerinin kaldırıldığı dönemde, sultanın emriyle öldürüldü, servetine el konuldu ve çeşitli vezirlerin kendisine olan borçları, ordu için yeni kışlalar inşa etmek için kullanıldı. Ölümü ve Yahudilerin ekonomik olarak birçok bağının bulunduğu yeniçeri birliklerinin kaldırılması, cemaati derin bir mali kaosa sürükledi. Vat ha pekidim kuştanın faaliyetlerindeki belirgin düşüş ve bu dönemde başlayan Kudüs'teki sefara cemaatinin ekonomik durumundaki gerileme, bu olayla hızlandı ve İstanbul cemaatinin işlerinde yaşanan karışıklıkla bağlantılıydı. Bu durum, Diyaspora Yahudiliğinden Kudüs'e mali yardım gönderilmesini merkezileştirme konusunda İstanbul örgütünün yerini kesin olarak alan, Yeni kurulan Amsterdam Vat Hape Kedim'in, Yetkililer Komitesi, birçok mektubunda ele alındı. Birçok gözlemci daha sonra, Yahudi bankacıların düşüşünden en çok faydalananların Ermeni sarraflar olduğunu ve Osmanlı İmparatorluğundaki önemli mali pozisyonlarda onların yerini aldıklarını kaydetti. Türk Yahudiliği için bu olay, dramatik bir düşüşün başlangıcı, Uluslararası ticarette Yunanlılar tarafından zaten geride bırakılmış ve şimdi de bankacılık ve tefecilik alanlarında Ermeniler tarafından yerinden edilmiş bir topluluğa vurulan son darbe oldu. İngiliz misyonerlerin gazetesi olan Yahudi İstihbaratı, olaydan 25 yıl sonra bunu şöyle ifade etti. Yahudiler, sık sık ellerinde tuttukları tüm güven ve kazanç sağlayan makamları kaybettiler, bununla birlikte etkilerinin büyük bir kısmı da yok oldu. Artık vergi tahsildarları, gümrük memurları, Türk ileri gelenlerinin bankacıları değiller. Tüm bu makamlarda yerlerini becerikli rakipleri Ermeniler aldı. Bu kayıp, sadece getirdiği aşağılanma açısından değil, aynı zamanda yoksulluğun daha belirgin etkileriyle de derinden hissedildi. Zengin tüccarların veya bankacıların sayısı, kendi başına çok önemli olmasa da, toplumun mali durumu hakkında ortaya koyduğu şey açısından önemlidir. Zengin şahsiyetlerin varlığı çoğu zaman belirleyici öneme sahipti, çünkü ödedikleri yüksek vergiler ve hayırsever faaliyetleri sayesinde birçok toplumsal kurum, özellikle okullar ve yeşivalar, Yahudi Yüksek Öğrenim Akademileri, gelişti veya yok oldu. Yüzyılın ortalarındaki gözlemcilerin bahsettiği yoksulluk ve toplumsal kurumların içinde bulunduğu düzensizlik, şüphesiz Türk ve Osmanlı Yahudiliğinin geçmişine uzanan süreçlerin sonucuydu. Ancak 19. yüzyılın ortalarındaki bakış açısından, uzun vadeli gerileme, 1826'daki felaket olayıyla daha da kötüleşmişti. Osmanlı Devleti ve Yahudi toplumu, 19. yüzyıla kadar, tüm geleneksel Yahudiler gibi Türk Yahudi toplulukları da Yahudi hukukuna göre yönetiliyor ve önemli ölçüde iç özelliğe sahipti. Gerçekten de, Yahudi cemaatinin varlığının, Yahudi kimliğinin dini temelleri, Ortadoğu'daki diğer grupları çok aşan bir derecede, Yahudi etnik kimliğinin oluşumunda belirleyici faktördü. Ermenilerde Gregorian, Katolik ve hatta Protestan olanlar veya Yunanlarla birlikte Rum Ortodoks Hristiyan olan Araplar ve Bulgarlar varken, Yahudi etnik kimliğinin ve Yahudiliğin ilkeleri birbirine dayanıyordu. Etnik köken ve din arasındaki bağ, hem Yahudi hukuku olan halaka biçimindeki Yahudi geleneği hem de Müslüman dini hukukunun dima, anlaşma, hükümleri uyarınca Yahudileri koruma altında bir halk olarak tanıyan Osmanlı Devleti tarafından meşrulaştırılmıştır. Dima altında, Yahudiler ve Hristiyanlar hoşgörüyle karşılanmış, ancak sosyal ve hukuki olarak Müslümanlardan daha aşağıda yer almışlardır. Özel vergiler ödemeleri karşılığında dinlerini özgürce uygulama ve topluluğun iç işlerini yürütme özgürlüğüne sahiptiler. Geleneksel Yahudi topluluğunun, kahal, sahip olduğu özellik hakkında çok şey yazılmıştır. Bu özellik, toplumsal yaşamın geniş alanlarını kapsıyordu ve haham mahkemelerinin medeni, ticari ve hatta ceza davalarında halahayı uygulaması, İç vergileri toplama hakkı ve topluluk içinde kapsamlı refah ve idari organların varlığıyla vurgulanıyordu. Bununla birlikte, bu tablonun büyük bir kısmı farklı dönemler ve yerler için şüphesiz doğru olsa da, ideal bir tip olarak ele alınmalıdır. Özellikle yargı alanında dışarıdan önemli müdahaleler devam etti. Örneğin, son araştırmalar, Osmanlı İmparatorluğundaki haham mahkemelerinin kararlarının Müslüman mahkemeler tarafından onaylanmadığı takdirde çoğu zaman geçersiz kaldığını ve birçok durumda ortaya çıkan belirsizliğin birçok Yahudinin şikayetlerine kesin bir çözüm bulmak için doğrudan Müslüman mahkemelerine başvurmasına yol açtığını açıkça göstermektedir. Ancak, bu tür sınırlamalara rağmen, sembolik ve pratik düzeyde özellik, 19. yüzyıla kadar Türkiye'deki Yahudi yaşamının çoğu alanı için önemli bir gerçeklikti. Sözde millet sistemi hakkındaki anlayışımızdaki yeni revizyonlar, Osmanlı yönetimi altındaki Yahudilerin statüsüne daha fazla açıklık getirmiştir. Yakın zamana kadar, akademik çevrelerde hakim görüş, Osmanlı İmparatorluğundaki Rumların, Ermenilerin ve Yahudilerin başından beri her birinin millet adı verilen ayrı gruplar oluşturduğu, Hristiyan toplulukları için sultan tarafından atanan patriklerin, Yahudiler için ise baş hahamın bulunduğu yönündeydi. Şimdi ise, bu şekilde resmen tanınan, birleşik ve hiyerarşik bir sistemin aslında mevcut olmadığı oldukça açık hale gelmiştir. Yahudiler söz konusu olduğunda, yerel toplulukların göreceli bir özelliğe sahip olduğu ve yetkililerle ara bulucu olarak hareket eden temsilciler atadığı bir dizi yerel düzenleme geçerliydi. Dini olarak onaylanmış bir hiyerarşiye sahip olmayan Yahudiler gibi bir grup için, aslında imparatorluğun tamamı için topluluğun işlerini denetleyecek bir baş hahamın bulunmasının içsel bir organizasyonel örneği yoktu. 17. yüzyılın sonlarına doğru, sefaradların gelişiyle birlikte ortaya çıkan toplumsal işlerdeki parçalanma, daha organize ve birleşik örgütlenme biçimlerine yerini bırakmıştı. Her Yahudi merkezi bağımsız bir birim haline geldi, kendi Ravha Kolel'ine, cemaat hahamı, yani bir Bet din dini mahkeme, ile birlikte cemaatin hukuki ve dini işlerini yöneten manevi liderine sahipti, ileri gelenlerden oluşan bir meclis olan Memat ise genel idareyle ilgileniyordu. Bazen Ravha Kolel, devlet karşısında cemaatin temsilcisi olarak hareket ederdi, bu durumda, her zaman olmasa da, yetkililer tarafından haham başı, baş haham, olarak bilinebilirdi, ancak bu konuda mutlaka resmi bir berat, berat alması gerekmezdi. Çoğu zaman bu görevi, layık bir ileri gelen üstlenirdi. Büyük Yahudi cemaatleri arasında hiyerarşi yoktu. İstanbul hahamlığı ve yönetimi, diğer şehirlerinkiyle eşitler arasında birinciydi. Bununla birlikte, Osmanlı İmparatorluğuna yakınlık, İstanbul cemaatinin liderlerini İmparatorluğun diğer Yahudi merkezlerinin fiili liderleri konumuna getirmişti. İç örgütlenme açısından bakıldığında, bu düzenleme ile 18. yüzyıla kadar çoğu Avrupa Yahudi topluluğunda geçerli olan düzenleme arasında belirgin benzerlikler vardı. Dima'daki formülasyon açısından meşruiyeti, Avrupa'da erken orta çağdan itibaren gelişen Yahudilerin statüsünü düzenleyen kurallardan farklı kaynaklardan geliyordu. Ancak pratikte her iki sistemde Yahudi topluluğunun farklılığı, ayrıcalığı ve göreceli iç özerkliği temel öncülüne dayanıyordu. Avrupa'da Yahudilerin konumundaki temel dönüşüm, modern devlet kurma uygulamalarının bir sonucu olarak gerçekleşti. Batı ve Orta Avrupa'da mutlakiyetçi devletin evrimiyle ile birlikte Yahudi kurumsal özerkliği yavaş yavaş aşındı. Tüm kurumsal grupların ortadan kaldırılmasını sağlayan Fransız Devrimi 1790 ve 1791 yıllarında Yahudileri özgürleştirerek hukuken kabul görmüş Yahudi ulusunu ortadan kaldırdı. Vatandaşlık ve eşitlik kavramları, daha önce birbirinden farklı olan grupların, onları yasal ve kültürel olarak ayrı kılan her şeyden arınmasını da gerektirdi. Modern ulus devletin ortaya çıkışı, yönetimi altındaki tüm grupları millileştirmek, bir ulus, bir ve bölünmez bir ulus yaratmak ve çoğu zaman sıfırdan inşa etmek için ortak bir çabayı beraberinde getirdi. Bu süreç, Türk Yahudiliğinin tarihi açısından da önem taşıyacaktı. Ancak evrimi, Osmanlı ortamının ve Osmanlı devletinin doğasının bazı özel özellikleriyle şekillenecekti. Osmanlı İmparatorluğu feodalizmi geliştirmedi. Bunun yerine, hem İslam'dan hem de İslam öncesi Orta Doğu ve Asya İmparatorluk geleneklerinden meşruiyetini alan güçlü bir patrimonyal devlet tarafından yönetildi, din ve devlet ayrımı yoktu, Sultan Halife, adaleti sağlamak amacıyla şeriatın, yani Müslüman dini hukukunun uygulanmasından sorumluydu. Ayrıca teknik olarak tüm toprakların ve tebaasının sahibiydi. Güçlü merkezi bürokrasi, merkezinde köle ordusu olan yeniçeriler ve din adamları, yönetici elitin üç temel direğini oluşturuyordu. Bunlar vergi ödemekten muaf olan gruplardı. Nüfusun geri kalanı, vergi ödeyen teba, yani reaya, sürü, yönetici sınıftan kesinlikle ayrıydı. Ancak, yönetici sınıfa erişim-kalıtım yoluyla değil, eğitim ve askeri başarı yoluyla sağlanıyordu. Osmanlı toplumu, geniş çaplı bir toprak sahibi sınıfın yokluğuyla karakterize ediliyordu. Toplumsal taban, nispeten küçük parsellerde toprağı işleyen ve bu toprakların kullanım hakkına sahip olan özgür köylülerden oluşuyordu. Ekonomik varlığı sistemin yeniden üretimine ve esasen reaya'dan alınan haraç vergileri şeklinde elde edilen fazla gelire bağlı olan yönetici elit, Otoritesini sorgulayabilecek ekonomik veya sosyal tüm güç yoğunlaşmalarını sistematik olarak ortadan kaldırdı. Bu nedenle, nihayetinde özerk otorite ve meşruiyet biçimleri geliştirebilecek yatay bağlar kurulamadı. Tüm güç ve statü, merkeze dikey bir bağlantıya bağlıydı. Sonuç olarak, güçlü bir bürokratik yönetim aygıtı karşısında zayıf bir sivil toplum ortaya çıktı. Tanım gereği yalnızca Müslümanlara açık olan yönetici elitin dışında kalan gayrimüslimler, reaya sınıfının önemli bir parçasını oluşturuyordu. Bununla birlikte, toplumun baskın sistemik paradigmasının dışında olmaları ve iç işlerinde bir dereceye kadar özelliğe sahip olmaları, bazı açılardan Müslüman muadillerinden daha iyi durumda oldukları anlamına geliyordu. Alternatif güç ve meşruiyet sistemleriyle işlev görebilen ve kendi kurumlarını geliştirebilen tek gruplar onlardı. Birçok açıdan, imparatorluk içindeki tek meşru kurumsal gruplar onlardı. Bu durum, 19. yüzyılda gelişen koşullar altında Hristiyan nüfus arasında milliyetçiliğin gelişmesi açısından önemli sonuçlar doğuracaktı. 16. yüzyılın sonlarından itibaren ekonomik, siyasi ve askeri faktörler bir araya gelerek imparatorluğun çöküşüne yol açtı. Uluslararası ticaretin giderek artan etkisi Osmanlı ekonomisi için yıkıcı oldu ve imparatorluğun bazı bölgelerini ihracata yönelik tarıma ve bürokrasinin kontrolünden uzaklaştırdı. Beceriksiz liderlik ve savaşlardaki yenilgiler, yüzyıllarca sürecek bir siyasi krize neden oldu. Merkez yönetiminin kontrolü, çöküş döneminde önemli ölçüde azalmaya başladı. İmparatorlukta gelir elde etmenin en sevilen yollarından biri olan vergi toplama, zayıflayan denetim ve liderlik döneminde felaket sonuçlar doğurdu ve büyük miktarda servet devlet hazinesinden özel ellere aktarıldı. Çevre bölgelerdeki toprak sahibi elitler, yani ayanlar, bürokrasinin otoritesine meydan okuyarak ve merkezden daha önce görülmemiş bir bağımsızlık sergileyerek ortaya çıkmaya başladılar. 18. yüzyılın sonlarına doğru, yönetici elitin bürokratik kesiminin bazı bölümleri, sallantıda olan Osmanlı Devleti'ni düzene sokmak için batıdan örnek almaya başladı. Osmanlı toplumunun karşı karşıya olduğu tüm sorunlara çare olarak benimsenmesi planlanan batılılaşma reformları, bu nedenle, sadece taklit, galip bir batıyı körü körüne taklit etme eylemleri değil, aynı zamanda merkezin çevre üzerindeki kontrolünü yeniden tesis etmeyi, ortaya çıkan alternatif güç merkezlerini yok etmeyi amaçlayan önlemlerdi. Avrupa devletlerinin, özellikle de güçlü Fransız devletinin merkezileştirme önlemlerinin ödünç alınmasıyla yönetici aygıtın rasyonelleştirilmesi ve sadeleştirilmesi, tamamen bu amaç doğrultusunda tasarlanmıştı. Yeni merkezileşme politikalarının gayrimüslimler için de sonuçları olacaktı. Bu önlemler, merkezin kontrolünü yeniden tesis etmek için tasarlanmıştı, ancak çağdaş Avrupa siyasi sistemlerine olan artan aşinalık, gayrimüslim topluluklar açısından statü konum korunmasını istenmeyen bir durum haline getirdi. Tanzimat olarak da bilinen reformlar çağı, gayrimüslimlerin hukuki statüsünde değişim dönemini başlattı. 1839 tarihli Gülhane Hed-ı Şerifi, sultanın İslam ehli ve diğer milletlerden olan tüm tebaanın can, şeref ve mallarını güvence altına alan bir dizi reformu ilan etmesiyle yeni ilkeleri getirdi. Mümin ve kafir arasında belirli bir eşitliği ima eden bu son madde, imparatorluktaki Hristiyanların refahıyla ilgilenen Avrupalı güçleri memnun etmek için açıkça tasarlanmış olup, dimadan potansiyel olarak radikal bir sapmayı temsil ediyordu. 1839 tarihli fermanda örtük olan bu yenilik, tüm gayrimüslimlere eşitlik tanıyan 1856 reform kararnamesi ile açık hale geldi. Bu, statülerinde dramatik bir değişiklik oluşturdu ve batıda Hristiyanların ve Yahudilerin kurtuluşunun habercisi olarak algılandı. Sonraki on yıllarda Hristiyanlar ve Yahudiler yerel belediye ve bölge konseylerine katılmaya başladılar. 1869'da yeni bir vatandaşlık yasası, dinlerine bakılmaksızın sultanın tüm tebaasını kapsayan ve hak ve yükümlülüklerin artık teorik olarak devlet ile birey arasında aracı kurumlar olmaksızın karşılıklı olarak aktığı yeni Osmanlı vatandaşlık anlayışını açıkça formüle etti. Osmanlı reformcuları, en azından teoride, birleşik bir vatansever yurttaş topluluğu yaratmayı ve etnik ve dini bölünmelerin önemini azaltmayı amaçlıyorlardı. Bu açıdan bakıldığında 1856 tarihli kararname ve 1869 tarihli vatandaşlık yasası gayrimüslimleri ve bunların arasında Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Yahudileri yasal olarak özgürleştirmiş olarak yorumlanabilir. Ancak gayrimüslimleri ayrı tutan yasalar hala yürürlükteydi. 1856'da kaldırılan cizye vergisi 1857'de gayrimüslimlerin ödemesi gereken bir askerlik muafiyet vergisi bedeli askeriye, olarak yeniden yürürlüğe kondu. Vergi, 1887 yılına kadar millet başkanları tarafından toplanırken, daha sonra yerel bürokratlar tarafından tahsil edilmesinden sorumlu tutuldu. Askerlik muafiyet vergisi, Genç Türk Devrimi'nden sonra 1909'da tamamen kaldırıldı ve tüm erkekler artık askere alınmaya tabi tutuldu. Eşitliğe yönelik adımlar, Milletlerin toplumsal özertliğini ciddi şekilde aşındıran yasalarla yavaş yavaş birlikte geldi. Yeni vatandaşlık anlayışları, eski ayrıcalıklarla bağdaşmıyordu. Reform kararnamesi hükümlerine göre, ceza, medeni ve ticari davalar, 1840'larda kurulan Müslüman ve gayrimüslimlerden oluşan karma mahkemeler tarafından görülecekti. 1850'de Fransız Ticaret Kanunu ve 1858'de Fransız Ceza Kanunu kabul edildi ve imparatorluğun tüm tebaasına uygulanması sağlandı. Aslında, her açıdan bakıldığında, milletlerin medeni, ceza ve ticari davalarla ilgili konulardaki özertliği 1856'da resmen sona ermişti. Kararname, gayrimüslimlere aile, Miras ve boşanma davalarında kendi mahkemelerini kullanmaya devam etme seçeneği verdi, madde 12. Milletlerin hukuki özertliğinden geriye kalan tek şey kişisel statüyle ilgili konulardı. 1856 tarihli kararname, gayrimüslimleri de medeniyetin ve çağın ilerlemesinin gerektirdiği reformları uygulamaya çağırdı. Yunanlar, Ermeniler ve Yahudiler tarafından hazırlanan ve cemaat organlarını yeniden düzenleyen yeni yönetmelikler, kararnamenin ardından gelen 10 yılda yürürlüğe girdi. Millet yönetimleri artık açıkça hiyerarşik örgütlerdi ve cemaat işlerinin yürütülmesinde layık kesimin büyük bir söz hakkı vardı. Milletlerin dini liderleri, Yahudilerde baş haham, artık resmen cemaatlerin hukuken tanınmış liderleriydi ve onların temsilcileri olarak hareket ediyorlardı. Yeni organlar çoğunlukla mezhepsel organlar gibi görünüyordu ve dini alanın dışındaki çoğu konu onların yetki alanı dışında kalıyordu. Yeni kanunların getirilmesine rağmen, Osmanlı hukuk sistemi rasyonelleştirilmedi. Yukarıdan değişiklikler getiren reformcular, zaten var olan hukuk sistemlerini değiştirmek yerine, onlara eklemeler yaptılar. Bu nedenle, imparatorluğun sonuna kadar en az dört farklı ve çoğu zaman rekabet halinde olan hukuk sistemi varlığını sürdürdü, yeni layık mahkemeler, İslami mahkemeler, millet mahkemeleri ve Osmanlı vatandaşı olmayanlar üzerinde yetkili konsolosluk mahkemeleri. Osmanlı İmparatorluğunun son yüzyılını belirleyecek olan Batı ve Doğu arasındaki ikilik, bir ölçüde güç dengesini yansıtıyordu. Batılılaşan Osmanlı İmparatorluğu, Avrupa devletinin özelliklerini edinirken, aynı zamanda daha geleneksel bağlarına da sıkıca bağlı kaldı, meşruiyet sisteminin İslami karakteri Sultan Halife döneminde sorgulanamazdı. Yukarıdan bürokratik eylem geleneği, toplumsal gelişmelerin gerçek anlamda anlaşılmasını engelliyordu. Reformlarda ekonominin rolü, tebaasıyla esasen haraç esasına dayalı bir mali ilişkiye uzun zamandır alışmış bir bürokrasi tarafından ihmal edildi. Batı'da kapitalist sanayileşme çağında askeri ve bürokratik reformlar, reformcuların en büyük kaygısı olan devleti kurtarmaya yetmedi. 1870'lere gelindiğinde, imparatorluk iflas etmişti ve ekonomisinin büyük bölümleri yabancıların kontrolüne geçmişti. Aslında, hukuk alanındaki çoklu yetkinlikler, 19. yüzyıldaki reformcu devletin esasen melez doğasına işaret etmektedir. Muhafazakar Müslüman güçlerin ağırlığı ve batı güçlerinin imparatorluktaki Hristiyan grupları koruması, reformcuların Osmanlıcı gündeminin uygulanmasını ciddi şekilde engellemiştir. Eski ve yeni, huzursuz bir şekilde yan yana var olmuş ve reformların pratik düzeydeki etkisini sulandırmıştır. Bu durum, devletin tüm vatandaşları için ortak bir Osmanlı kimliği oluşturma konusundaki başarısızlığında da açıkça görülmektedir. Nitekim, devlet, batıda ulusların oluşumunda temel unsur olan eğitim sistemini reforme etme girişiminde nispeten geç kalmıştır. Kültürel alan, imparatorluğun çok kültürlü yapısı, çeşitli etnik gruplar arasında artan milliyetçilik ve dindar Müslüman nüfusun, gayrimüslimlere hitap edebilmesi için İslam'dan ayrılması gereken ortak bir eğitim sistemi fikrine karşı direnişi nedeniyle merkezileşmeye özellikle dirençli olduğunu kanıtlamıştır. 1839 tarihli tanzimat bildirilerinde eğitimden hiç bahsedilmemiştir. Sonraki on yıllarda bu alanda yavaş yavaş getirilen reformlar yalnızca Müslüman okullarını ilgilendirmiş ve sadece orta öğretime odaklanarak, 1870'lere kadar Müslüman din adamlarının tekerinde kalan ilk öğretimi ihmal etmiştir. Hristiyan okullarının özelliği batılı güçler tarafından kıskançlıkla korunmuş ve bu da Osmanlı reformcularının hareket özgürlüğünü önemli ölçüde azaltmıştır. Devlet tarafından modern bir ordu oluşturmak amacıyla kurulan okullar, örneğin 1773'te kurulan Denizcilik Okulu, 1796'da kurulan Topçu Okulu ve 1827'de kurulan Tıp Okulu, teorik olarak gayrimüslimlere de açıktı ve gerçekten de 19. Yüzyıl boyunca bu okullara birkaç gayrimüslim devam etmiştir. Reform kararnamesinin ardından, devletin kurmaya başladığı rüşdiyeler, ortaokullar, 1861 yılında tüm gayrimüslimlere açıldı, ancak her dini grup için ayrı ilk öğretim ilkesi değişmeden kaldı. Bu durum, 1869 kamu eğitim yasası ile eğitim sisteminin yeniden düzenlenmesinin ardından laik ilköğretim okulları olan iptidai'lerin kurulmasıyla 1870'lerde değişti. Gayrimüslimler artık yeni kurulan kurumlara gidebiliyorlardı, 33. ve 42. maddeler. Sonraki 10 yıllarda her düzeydeki eğitim kurumlarının sayısı önemli ölçüde artmasına rağmen, Gayrimüslimlerin büyük çoğunluğu Osmanlı devlet okullarına gitmedi. Gayrimüslimlerin ayrı eğitim sistemleri, 20. yüzyılın başlarında saldırı altında olmasına rağmen, 1. Dünya Savaşı'na kadar varlığını sürdürdü. Osmanlı devlet okulları, gayrimüslim kitleler üzerinde kayda değer bir etki yaratamayacak kadar az ve zayıftı. Devlet ilk öğretiminin gayrimüslimlere açılmasından 20 yıl sonra, 1895'te, İmparatorluğun tamamında bu okullara sadece 80 gayrimüslim öğrenci devam ediyordu. Hem reformcu bürokrasinin öncelik sıralaması, aktivist sosyal mühendisliğin kitle seferberliği politikalarına alışkın olmayan, hem de Avrupa güçlerinin yabancı ve gayrimüslim okulların ayrıcalıklarını koruma yönündeki sürekli baskısı, Osmanlıcı bir eğitim politikasının uygulanmasını engelledi. Eğitim sisteminin oluşturulmasındaki gecikme, gayrimüslimleri de kapsayacak ve birleşik bir yurttaşlık içine entegre edecek bir sistemin kurulmasında yaşanan gecikme, Osmanlı Devleti'nin batılılaşma girişimleri sırasında karşılaştığı genel sorunlardan biriydi. Gayrimüslimlere 1856'da eşitlik tanındı, ancak Müslümanları gayrimüslimlerden ayıran, muafiyet vergisi olarak gizlenmiş olan kafa vergisi devam etti. Hukuk sistemi reforme edildi, ancak birleşik bir sistem ortaya çıkmadı. Hayatın her alanında örtüşen yetkinlikler ve çeşitli grupları bir araya getirecek ve merkezcil bir güç sağlayacak birleştirici bir ideoloji bulmanın imkansızlığı, merkezileştirici dürtüsüne rağmen, reformcu Osmanlı Devleti'nin sivil toplum üzerindeki etkisinin son derece dengesiz kalmasına yol açtı. Bu durum Yahudiler için önemli sonuçlar doğurdu. Avrupa'da, Yahudi topluluklarının modernleşmesinde en önemli faktörlerden biri, aydınlanma döneminden itibaren devletin verdiği kritik ve belirleyici ivmeydi, devlet, kurumsal yapıları istikrarlı bir şekilde ortadan kaldırdı ve eğitim temel alınarak millileştirme politikasıyla Yahudi topluluğunun yaşamına müdahale etti. Fransa'nın aksine, Yahudi kurumsal yapısının aşınması veya dağılması sivil eşitliğin verilmesiyle birlikte gerçekleşmeyen Rusya veya Habsburg İmparatorluğu gibi devletlerde bile, hükümetler nihai amacı asimilasyonlarını hızlandırmak olan Yahudiler için okullar kurma politikasına girişmişti. Bu Avrupa modeli, Osmanlı İmparatorluğu'nun son yüzyılındaki Türk Yahudiliğinin tarihi söz konusu olduğunda yalnızca kısmen geçerlidir. Harekete geçmiş bir sivil kültür ortaya çıkmadı ve Yahudiler, diğer gayrimüslimlerle birlikte, yetersiz gelişmiş bir kamusal alandan ayrı ve entegre olmamış bir şekilde kalmaya devam ettiler. Bu nedenle, modern çağda Osmanlı yönetimi altındaki Yahudi topluluklarının yaşamında batılı Yahudilerin oynadığı rolün hayati önemi büyüktür. Doğudaki Yahudi kardeşlerini yeniden canlandırma görevini üstlenenler onlardı. 20. yüzyıla kadar devletin gayrimüslimlerin eğitim alanındaki göreceli yokluğu, Avrupalı Yahudi reformculara Yahudi topluluğunun eğitim sistemini dönüştürme konusunda hareket özgürlüğü sağladı. Montefiore'nin 1840'ta İstanbul Başahamına tüm Yahudi okullarının Türkçe öğretimini başlatmasını isteyen bir bildiri yayınlaması için yaptığı baskı, imparatorluğun son günlerine kadar devam edecek bir kampanyanın ilk adımıydı. Bu Türk Yahudiliğinin değil, Batılı Yahudiliğin Tanzimat'a ilk tepkisini temsil ediyordu. Batılı Yahudiler tipik olarak Tanzimatı ve daha sonra 1856 reform kararnamesini önceki yarım yüzyılda Avrupa'daki kendi deneyimlerinin ışığında yorumladılar ve dikkatlerini hemen tercih ettikleri eylem alanına, yani eğitime odakladılar. Türk Yahudileri arasında geleneksel kitlesel eğitim Türkiye'de diğer yerlerde olduğu gibi kitlelerin geleneksel Yahudi eğitimi her şeyden önce dini eğitimden oluşuyordu. Aileden sonra ikinci sırada gelen okul, çocuğun dinin merkezi matrisi oluşturduğu bir toplumun alışkanlıklarına ve geleneklerine uyum sağlamasında çok önemli bir rol oynuyordu. Yahudi ilkokulunun görevi, kutsal metinlerin İbranicesini öğretmekti, bu metinlerin incelenmesi son derece önemli bir dini görevdi. Ayrıca, hem dini nedenlerle hem de Yahudi yaşamının büyük bir bölümünün etrafında döndüğü sinagoga nihai katılımı hazırlayarak toplumsal dayanışmayı güçlendirmek için belirleyici olan günlük duaları da öğretiyordu. Okulun Yahudi yaşamındaki anlamı, çocuğun Meldara, özellikle Selanik'te Hevrah olarak da adlandırılır, yani Ashkenazi hederine eşdeğer olan okula girişinin ilk günlerinde söylenen Yahudi İspanyolca şarkıyla iyi bir şekilde özetlenmektedir. Tora, Tora, oğul onu ekmek ve peynirle okuyacak, sandığın üzerindeki kitapla nereye gidiyorsun, Tanrı'nın oğlu, Tanrı'nın yasasını okumaya. Tanrı sana, annene, babana ve tüm Yahudilere uzun ömür versin. İlk öğretim kurumunun adı olan ve Yahudi İspanyolca'da okumak anlamına gelen Meldar, amacını vurguluyordu, Tevrat okumayı öğretmek. Şarkı, geleneksel eğitimin işlevini, yani dini gerçeği koruma ve aktarma işlevini ve bu aktarım yoluyla Yahudi halkının varlığını sürdürmeyi vurguluyor. Kız çocukları hiçbir şekilde resmi bir eğitim almazlardı. Ailenin zenginliğine bağlı olarak, kendilerine tahsis edilen ev içi alanda bir miktar bilgi edinebilirlerdi, ancak bunun Yahudi İspanyolcası okuma ve yazma ile İbranice duaların ezberlenmesinden daha fazlasını içerdiğine dair hiçbir kanıt yoktur. Erkek çocuklar için durum oldukça farklıydı. Rıldar'a gitmeden önce, genellikle 3 yaşından 6 veya 7 yaşına kadar onlardan sorumlu olan bir kadın olan bir öğretmene gönderilirlerdi. Günümüzde anaokulu olarak adlandırılan yerleri yöneten öğretmenler çocuklara şarkılar ve belki de birkaç dua öğretirlerdi. Ancak gerçek eğitim, erkek çocukların 7 yaşından itibaren gitmeye başladıkları Meldar'da başlardı. Bu kurum genellikle bir sinagogun yakınında, 50 ila 60 çocuğun genellikle bir haham olan Melamet, öğretmen, etrafında yere oturduğu büyük bir odadan oluşurdu. Öğretmen, onlara İbranice alfabenin harflerini öğretmekle başlardı. Alfabeden sonraki görev, sesli harf işaretlerini öğrenmekti. Ardından ezgi okunur ve son olarak bir İncil metni okunarak Yahudi İspanyolcasına çevrilirdi. Temel eğitim kurumu sıklıkla Talmud Torah olarak da adlandırılırdı. Başlangıçta, bu kurumda Yahudi eğitimi, bir meldardan çok daha ileri düzeyde sürdürülür ve ileri düzey hahamlık çalışmaları da içerirdi. Yahudi İspanyolca konuşan topluluklardaki en ünlü Talmud Tora Selanik'tekiydi. 17. yüzyıla gelindiğinde, zengin vakfı ve kütüphanesiyle Avrupa'nın dört bir yanından öğrenci ve bilginleri kendine çekerek, hahamlık öğreniminin önemli bir merkezi haline gelmişti. 19. yüzyılda büyük prestijini kaybetmiş ve öğrenim seviyesi düşmüştü. Bununla birlikte, yüzyılın ortalarında hala bine yakın öğrencisi vardı. Bu dönemde, Meldar, İsrail Dini Okulu ile Talmud Torah, Torah Talmud Okulu, arasındaki ayrım giderek bulanıklaşmış ve 50 ile 60'tan fazla öğrencisi olmayan, sadece Yahudi İspanyolcası okuma ve yazma ile İbranice bazı duaların okunmasını öğreten, ihtiyaç sahibi bir haham tarafından yönetilen birçok kurum kendini Talmud Torah olarak adlandırmıştır. Bununla birlikte, çoğu Talmud Torah'ın birden fazla sınıfı vardı, çalışmaları biraz daha ileri götürüyor ve bir dereceye kadar toplumsal desteğe sahipti. Bu tür bir kurumda, İncil'in Yahudi İspanyolcasına çevirisi en önemli yeri tutardı ve kurum yeterince büyükse, üst bölümlerde Raşi'nin yorumlarının ve İncil üzerine çok popüler bir yorum olan Meamlo, Ez'in Yahudi İspanyolcasına çevirisi takip ederdi. Okumaların sabit bir takvimi vardı ve sinagogun ve Yahudi dini yılının zaman çizelgesini takip ederdi. Talmud, son dönemde tanıtıldığı ve bilgili hahamlarla yapılan daha ileri çalışmalar sonunda hahamlığa yol açabilirdi. Daha sonra, zengin hayırseverler tarafından kurulan ve öğrenmeye ilgi duyan herkes için çalışma ve tartışma ortamı sağlayan Yesiva merkezleri vardı. Şunu anlamak önemlidir ki, gençlerin büyük çoğunluğu için yukarıda özetlenen eğitim programı, yoksul aileleri geçindirmek için çalışma zorunluluğu nedeniyle kesintiye uğramıştır. 19. yüzyılın ortalarına gelindiğinde, geleneksel eğitim sistemi büyük bir gerileme içindeydi ve yoksulluk en iyi kurumlarda bile etkisini gösteriyordu. Toplulukların bakım masraflarını artık karşılayamaması nedeniyle fon yetersizliği çeken çoğu Talmud okulu, birer meldarim, yazı ve metin yazma, topluluğuna dönüşmüş ve okuma, yazma ve kutsal metinlerin Yahudi İspanyolcasına çevrilmesinin ötesinde fazla eğitim sunmuyordu. Batılı yorumcular bu okulları hızla kınadılar. Tipik bir rapora göre, Türkiye'deki Yahudi okulu, iğrenç ve bulaşıcı bir koku yayan küçük bir dolaptan ibaretti, burada öğrenciler ve öğretmenler birbirlerine karşı ağlayıp bağırarak yerde sürünüyorlardı. Reformcuların geleneksel eğitim sistemine karşı gösterdiği anlayışsızlık ve düşmanlık, ideolojik önyargılardan kaynaklanıyordu ve bu düşmanlık, Sistemin derin bir ekonomik kriz içinde bocaladığı gerçeğiyle daha da büyüdü. Reformun yerel taraftarları da yeni kurulan Yahudi İspanyol basınında bu sert eleştiriyi giderek daha fazla dile getirdiler. El Nacional ve El Tempo gibi gazeteler, geleneksel Talmud Toray'a yönelik saldırılarında acımasız davrandılar. 19. yüzyılın ortalarından itibaren Avrupa tarzı kurumların getirilmesinden önce Türkiye'deki Yahudi topluluklarındaki okul sayısını kesin olarak belirlemek imkansızdır. Yukarıda belirtildiği gibi, Selanik'te yaklaşık 1000 öğrencisi olan büyük bir Talmud Torah ve birçok Meldar ve Yeşiva vardı. İzmir'de 1847'de inşa edilmiş yeni bir Talmud Torah vardı. 1856'da şehri ziyaret eden Ludwig August Frank'la göre, İbranice ve Talmud öğreten 25 okul bulunuyordu. İstanbul'un başlıca Yahudi mahalleleri olan Haskü'yi ve Balat'ın her birinde büyük bir Talmud torah vardı. 1858'de İsrail arşivleri, İstanbul'da 2552 öğrencisi olan 44 Yahudi okulu ve 100 öğrencisi olan 3 Karayokulunun olduğunu bildirmiştir. Osmanlı İmparatorluğunda 19. yüzyılın ilk 10 yıllarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ve özellikle Yahudiler arasında Hristiyanlığı yaymayı amaçlayan Protestan misyoner okullarının sayısındaki artışı da belirtmek gerekir. Yahudiler arasında Hristiyanlığı Yayma Londra Derneği, 1829'da İzmir'de ilk okulunu açarak Türkiye'deki çalışmalarına başladı. 1855'te İstanbul'da, biri Ortaköy'de diğeri Balat'ta olmak üzere iki kurum kurdu ve 1864'te en başarılı okulu olan Haskoy'u açtı. İskoç Kilisesi de 1846 ve 1873 yıllarında İzmir ve İstanbul'da okullar açtı. Çocuklarını bu kurumlara gönderen ebeveynlere karşı hahamlar tarafından çıkarılan birçok yasağa rağmen, Misyonerlerin dağıttığı ücretsiz giysi ve yiyecekler ve Yahudi cemaatinin kendi eğitim sistemini düzgün bir şekilde finanse etme ve genişletme konusunda kaynak yetersizliği, bu okullardan bazılarını yoksul Yahudiler arasında oldukça popüler hale getirdi. Örneğin, 1881 yılına kadar 1864'te kurulan Haskoy Okulu'na 3219 Yahudi çocuk devam etmişti. Bu kurumlar ve daha sonra Yahudi çocukların sıkça gittiği Katolik misyoner okulları önemli sayıda Yahudi'yi din değiştirmeye ikna edemese de, hem gelenekçi hahamlar hem de Yahudi reformcular için sürekli bir endişe kaynağı olmaya devam ettiler. Bu okullara akın eden nispeten büyük sayıdaki Yahudi çocuk, ittifakın gelişinden önce bile geleneksel eğitim sisteminin çöküşünün etkili bir kanıtıdır. Son iki yüzyılda eğitim alanında yaşanan muazzam değişimler ve yetişkinliğe ulaşmadan önceki ayrı dönemler olarak çocukluk ve gençlik gibi kategorilerin ortaya çıkması, modern gözlemcinin geleneksel eğitimin gerçek doğasını net bir şekilde anlamasını zorlaştırmaktadır. Geleneksel eğitim, sadece bilgi edinme veya hayat için faydalı olacak becerileri öğrenme sürecinden ibaret değildi. Bu, okul dışında, iş ve geçim mücadelesi alanında gerçekleşiyordu. Geleneksel Yahudi eğitimi, her şeyden önce, kutsal metinlerin incelenmesi yoluyla Yahudi varoluşunu yeniden üretme pratiğiydi. Meldar terimi, okumak anlamına gelir ve geleneksel Yahudiliğin kalbindeki süreci, ömür boyu sürmesi beklenen kutsal metinlerle sağlam bir ilişki kurmayı aydınlatır. Meldar kurumundaki eğitim, değer açısından tarafsız olmayan, ancak geleneğin ebedi değerlerinin devam eden geçerliliğini yeniden teyit eden bir beceri getiriyordu. 19. yüzyılın ikinci yarısında modern eğitim sisteminin getirilmesi, geleneklerin eğitim yoluyla aktarılmasını önemli ölçüde zayıflattı ve birçok yerde tamamen ortadan kaldırdı. Ancak bu sürecin başlaması için, yüzyılın ortalarında patlak veren ve hem iç hem de dış değişim etkenlerini içeren ciddi çatışmaların çözülmesi gerekiyordu. Eğitim Reformu, Toplumsal Kriz ve Yeni Okulların Kuruluşu Başahamın 1840 yılında Montefiore'nin teşvikiyle Yahudileri Türkçe öğrenmeye çağıran genelgesi, karşılıksız kaldı. Nitelikli Türkçe öğretmen bulunamıyordu, cemaatler ve okullar ek masrafları karşılayamayacak kadar fakirdi ve devlet bu konuya ilgi göstermiyordu. Batı Yahudilerinin katılımındaki bir sonraki aşama, Özellikle Avrupa güçlerinin Osmanlı İmparatorluğundaki Hristiyanların statüsünü iyileştirmesi için Osmanlılara uyguladığı baskı bağlamında, Doğu Yahudi sorunu hakkındaki artan tartışmayla birlikte 1854 yılında Kırım Savaşı sırasında gerçekleşti. Albert Kohn, 1854 yılında Doğu'ya tarihi misyonuna başladı ve Kudüs, İzmir ve İstanbul'da okullar kurdu. Batılı Yahudilerin Türkiye'deki Yahudi eğitimini reforme etmek için attıkları adımlar, Türk Yahudi toplulukları arasında değişime yatkın, işbirliğine hazır ve hatta reformları aktif olarak destekleyen güçlerin varlığı olmadan asla başarılı bir şekilde sonuçlanamazdı. Genellikle yeni okulların en ateşli destekçileri zengin tüccarlar ve ileri gelenlerdi. 19. yüzyılın ortalarındaki ekonomik bağlam bu grupları Türk Yahudileri için Avrupa eğitiminin gerekliliğinin giderek daha fazla farkına varmalarına yol açmıştı. Bu dönemde Levant, Batı kapitalizminin egemenliği altına girmişti. 1838 tarihli İngiliz-Osmanlı ticaret antlaşması, ticaret üzerindeki vergilerin düşürülmesi ve devlet tekerlerinin kaldırılmasıyla Avrupa ile serbest ticaretin başlangıcını müjdeledi. Akdeniz'e buharlı gemilerin getirilmesiyle birlikte, yüzyılın ortalarında batı ile ticaret önemli ölçüde arttı. Artık Avrupa ile geleneksel aracı olan Yunan ve Ermeni ticaret sınıfları bu gelişmeden faydalandı ve imparatorluğun ticari burjuvazisine dönüştü. Avrupa dillerinin edinimi, artık batı ekonomik çıkarlarının egemen olduğu uluslararası ve hatta yerel pazarlarda başarı için şarttı. Yüzyılın ikinci yarısında Türkiye'deki yabancı okulların popülaritesi, bu daha büyük gelişmenin bir sonucuydu. Genel olarak Batı yönelimi ve özellikle Batı gelenekleri ve dilleri bilgisi, Türk Yahudiliğinin ticari elitleri tarafından Yunanlar ve Ermenilerle etkili bir şekilde rekabet edebilmesi ve son derece yoksul kitlelerin durumunu iyileştirebilmesi için çok önemli görülmeye başlandı. Selanik'in en önemli Yahudi bankacısı Moise Allatini'nin 1856'da belirttiği gibi, Avrupa ile artan ticaret ilişkileri genç erkeklere daha yüksek bir eğitim verme gerekliliğini doğurmaya başlamıştı. İmparatorluğun daha geniş batılılaşması ve ekonomisinin Avrupa tarafından domine edilmesi bağlamında, Batı eğitimi Yahudiler için, önceki 200 yılda zayıflayan Batı ile ekonomik bağların yeniden kurulması için önemli bir araç oluşturuyordu. İstanbul ve Selanik'in önemli Yahudi topluluklarında, çoğunlukla İtalyan kökenli ve uzun süredir ticaret amacıyla Levant'a yerleşmiş olan Yahudi elitinin önde gelen kesimi, Türk Yahudileri arasında Avrupa eğitiminin yaygınlaşmasında özellikle önemli bir rol oynamıştır. Bunlara fırançlar deniyordu, bu terim muhtemelen Haçlı Seferleri döneminden kalma olup, o zamanlar Orta Doğu'daki tüm Avrupalılara fırançlar denirdi. Caymento, Fernandez, Modiano ve Morpurgo gibi önde gelen Françların isimleri, iki şehirdeki yeni eğitim kurumlarının tarihiyle ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. Frenkolar, Tunus, İskenderiye, Halep, İzmir, İstanbul ve Selanik gibi Akdeniz havzasındaki büyük şehirlerde yoğunlaşmış uluslararası bir İtalyan-Yahudi ticaret sınıfının parçasıydı. İtalya ile yakın bağlarını sürdürdüler. Çoğu, Osmanlı İmparatorluğundaki yabancı konsolosların koruması altındaydı. Bu nedenle ticarette tercihli vergilendirmeden yararlandılar ve yerel Yahudi topluluklarından nispeten bağımsız olarak, genellikle kendi yetki alanlarının dışında ayrı gruplar oluşturdular. 19. yüzyılın ortalarına kadar, Frenkoların önde gelenleri yerel Yahudilerden uzak durarak, İtalya ile geleneksel aile bağlarını korudular ve genellikle oğullarını orada eğitim görmeleri için gönderdiler. Doğu Akdeniz'deki artan Avrupa ekonomik varlığı ve Batılı Yahudilerin doğudaki dindaşlarının işlerine giderek daha fazla dahil olması, Franco ailesini dünya Yahudiliğini etkileyen yeni siyasi ve ekonomik gelişmelerle yakın temasa geçirdi. Görüş ve ideoloji olarak Batı Avrupa Yahudi elitinin doğal müttefikleri olan Franco ailesi, Kısa sürede doğudaki daha az şanslı kardeşlerine karşı reformcu dürtüyü kabul etti. Örneğin, doktor Moise Allatin'i, 1856'da Orta Doğu'ya yaptığı seyahatte Ludwig August Frank'la yazdığı bir muhtırasında, Montefiore, Roxkite ve Philipson gibi batılı Yahudilerin doğu Yahudilerine mevcut sefil aşağılanma durumlarından kurtulmaları için yardım etmeye devam etmeleri gerektiğini ifade etti. Kendisi, 1873'te Selanik'te Alliance Okulu'nun kurucusu olacaktı. Bir diğer Franco, İstanbullu zengin bankacı Abraham Caymento, doğunun Rothschildi olarak da biliniyordu ve Albert Kohn ile yakın işbirliği içindeydi. Bankası 1840'lardan itibaren uluslararası alanda öne çıkan Caymento, Rothschildler ve Bulay Crowders'larla yakın ilişkileri sayesinde batılı reformcuların ideal bir ortağıydı. Albert Kon, görünüşte İstanbul'a, imparatorluktaki gayrimüslimlere eşitlik tanıyan herhangi bir kararnamenin hükümlerine Yahudilerin de dahil edilmesini sağlamak için gelmişti. Bu sağlandıktan sonra, dikkatini İstanbul'da Avrupa dilleri öğretecek bir Yahudi okulu kurmaya yöneltti. Caymento başkanlığındaki bir komite ve Avusturya tebaası olan bazı Ashkenazi Yahudileri, yeni kurumun masraflarını karşılamak için gerekli fonları topladı. Paris'e döndüğünde, Albert Kohn, 23 Kasım 1854'te ağırlıklı olarak Yahudilerin yaşadığı Haskoy mahallesinde 76 öğrenciyle açılan okula Fransız bir öğretmen gönderdi. Bu, Türkiye'de Avrupa dilleri ve layık konuların yanı sıra İbranice ve Türkçe'de öğreten ilk Yahudi eğitim kurumu oldu. Osmanlı Devleti'nin batılılaşma önlemleri ve 1856 tarihli reform kararnamesi, Gayrimüslim topluluklara kurumlarını reforme etmeleri yönündeki açık direktifiyle, Keymanto gibi Yahudiler arasındaki reformcuların davasına yardımcı oldu. Avrupa Yahudi elitleri tarafından desteklenen bu reformcular, reform kararnamesini Osmanlı Yahudiliğinin kurtuluşu olarak yorumladılar. Paris'teki Merkez Konsistori'nin liderlerinden Baron Alphonse de Rothschild'in kararnamenin ilan edildiği sırada İstanbul'da bulunması son derece önemlidir. İstanbul'da Yahudi ileri gelenlerinin bir araya gelmesini ve Türk dindadaşlarımızın ahlaki ve sosyal durumunu yükseltmek ve onları majesteleri Sultan'ın iyi işlerine daha layık kılmak için kullanılabilecek en iyi yöntemleri araştırmak için çağrıda bulunan da oydu. Sonuç olarak Baş Haham tarafından imparatorluğun tüm cemaatlerine gönderilmek üzere uygulanacak reformları özetleyen bir genelge hazırlandı. Bu açıdan bakıldığında Alfonso de eylemi 1840'ta 1839 tarihli ferman'a yanıt olarak dönemin baş hahamını Yahudi okullarında Türkçe öğretimini destekleyen bir bildiri yayınlamaya teşvik eden Montefiore'nin eylemine paraleldi. Batılı Yahudi reformcuların yeni uluslararası Yahudi politikası, 1840'ta henüz başlangıç aşamasındayken, 1856'ya gelindiğinde iyice yerleşmişti. Genelge, 1856 tarihli kararnamenin gerektirdiği reformların uygulanmasının gerekliliğini vurguladı ve imparatorluğun tüm cemaatlerinden İstanbul cemaatinin alacağı önlemleri takip etmelerini istedi. İstanbul cemaati, biri cemaat yönetimini denetlemek ve reform yapmak, diğeri ise Yahudiler arasında layık konuların yanı sıra Avrupa dilleri ve Türkçe öğretecek yeni bir eğitim sisteminin oluşturulmasını denetlemek üzere iki komite kuracaktı. İbranice öğretimi rasyonelleştirilecek ve kız çocukları için okullar da kurulacaktı. Komitelerde İstanbul'da ikamet eden yabancı Yahudilerin, İsrailli Fransızlar, temsilcileri de yer alacaktı. Genelgede yer alan şartlar, Batı Yahudi liderliğinin Doğu Yahudilerine karşı reform gündemini yansıtıyordu ve bu gündem önceki yıllarda Avrupa Yahudi basınında ayrıntılı olarak tartışılmıştı. Kız çocuklarının eğitimi, İbranice dil bilgisi çalışmasına dayalı sistematik bir şekilde İbranice öğretimi, laik derslerin ve Avrupa dillerinin okul sistemine dahil edilmesi, Avrupalı maskilimlerin ve reformcuların kalbine yakın projelerdi. Müttefikleri olan Frenkolar, komitelerde liderlik pozisyonlarına getirilerek artık resmen önemli güç ve nüfus pozisyonlarına yükselmişlerdi. Her şey büyük bir değişim ve reform dönemine hazır görünüyordu. Ancak, daha gelenekçi çevrelerden gelen muhalefet gecikmedi. Toz duman dağıldıktan ve Osmanlı Devleti'nin ilk reform coşkusu azaldıktan sonra, reformlara karşı direniş kendini gösterdi ve toplum içinde büyük çatışmalara yol açtı. Genelge hükümleri uyarınca, 1854 yılında Hasköy'de kurulan okul, cemaat kurumu haline gelmiş ve Abraham de Caymanto tarafından bağışlanan bir arazi üzerindeki büyük bir binaya taşınmıştı. Okulda ders veren bir haham ile Fransız müdür arasında çıkan bir anlaşmazlık, 1858 yılında hahamın görevden alınmasına yol açtı. Haham, müdürü dinsel gevşeklikle suçladı ve bu suçlama, ona destek veren diğer hahamlar tarafından da desteklendi. Okul aforoz edildi ve 50 haham, Fransızca öğretiminin Yahudi dinine aykırı olduğunu belirterek, okulun kapatılması için baş haham'a başvurdu. Bu kargaşa, kurumun kapanmasına yol açtı. Önde gelen din adamları, Avrupa'da sayısız benzer durumda gelenekçi saldırılar karşısında çoğu reformcunun izlediği klasik yolu izlediler, devletten yardım istediler. Bunun sonucunda, eğitimden sorumlu bakan Hayrullah Efendi, okulun yeniden açılmasını emretti. Hükümetin baskısıyla iki taraf arasında bir uzlaşmaya varıldı. Fransızca öğretimine devam edilecekti. Buna karşılık, İbranice öğretimi ve din eğitimi güçlendirilecekti. Suçlu Fransız müdürün yerine Fransa'dan yeni bir öğretmen getirilecekti. Ayrıca, Talmudi Tevrat'a belediye yönetimi tarafından mali destek sağlanacaktı. Bu son nokta, iki tarafında benimsediği tutumların ağırlıklı olarak ideolojik doğası altında gözden kaçabilecek çatışmanın önemli bir yönüne ışık tutmaktadır. Elbette, temel düzeyde, kavga, biri her şeyi kapsayan Yahudi dini evreninin dışında hiçbir şeyi tanımayan, diğeri ise dini bilgiyi birçok bilgelik kaynağından biri olarak gören ve Yahudileri dış etkilere maruz bırakmak isteyen, birbirine tamamen zıt iki dünya görüşü üzerineydi. Bu açıdan, Haskalah döneminden itibaren Orta ve Doğu Avrupa'daki Yahudi merkezlerinde gelenekçi ile reformcu arasındaki klasik mücadelenin tüm özelliklerini taşıyordu. Ancak çatışma daha sıradan nedenlerle de körüklendi. 1856 tarihli genelgeyle duyurulan yeni eğitim sistemi, birçok hahamı geçim kaynaklarını kaybetme tehdidiyle karşı karşıya bıraktı. Reformların getirdiği sistemleştirme ve biçimselleştirme ile kutsal dil ve metinlerin öğretimine ayrılan zamanın kaçınılmaz azalması, başkentteki yüzlerce haham için ana istihdam kaynağı olan geleneksel eğitim sisteminin aşınması anlamına geliyordu. Birçoğu, Meldarlarda ve Talmud Torada ders vererek zar zor geçiniyordu. Diğerleri için model teşkil eden yeni okula yönelik saldırıları ve geleneksel eğitim kurumları için mali destek talepleri, yok olma tehdidi altındaki bu grubun savunma tepkileriydi. 1858'deki mücadele berabere sonuçlandı ve bunu 1862'de İstanbul cemaatini sarsan başka bir çatışma izledi. 1856 tarihli genelge hükümleri uyarınca cemaat yönetimini reforme etmek için kurulan komitenin eylemleri, yeni reformlardan zarar görecek olan herkesin öfkesini çekti. Abraham de Caymento başkanlığındaki komite, hesapları inceledi, dini mahkemelerin yetkilerine müdahale etti ve cemaat işleri üzerinde artan bir kontrol uyguladı. Ayrıca, reformları savunmak için İstanbul'da ilk uzun ömürlü Yahudi İspanyol dergisi olan Journal Israeli'yi kurdu. Gazetede masonluğu savunan bir makale yeni çatışmayı tetikledi. Gazeteye yasaklar getirildi ve reformların arkasındaki asıl güç olan Caymento, krizi görüşmek üzere evine davet edilen bir haham tarafından evinde aforoz edildi. da karşılık olarak suçlu hahamı hapse attırdı ve bu da cemaat içinde yeni bir kargaşaya yol açtı. Başkentte düzenlenen kitlesel gösteriler ve sultana yapılan dilekçeler, hapsedilen haham için af çıkarılmasını sağladı. İstanbul cemaati içindeki çatışma, devletin müdahalesine yol açtı. Dönemin baş hahamı Yakup Evigdir görevden alındı ve yerine reformcuların dostu olan Edirne baş hahamı Yakır Astıruç Geron getirildi. 1863 yılında Osmanlı İmparatorluğunun geçici baş hahamı, Kaymakam, oldu. Başkentte düzenlenen kitlesel gösteriler şeklinde ortaya çıkan muhalefet, yetkililer tarafından bastırıldı. Cemaatin idari tüzüğü onun gözetiminde hazırlandı ve 1865 yılında devlet tarafından onaylandı. Yeni nizamname, layık kesime daha fazla yetki verdi ve hahamların söz hakkını sınırladı. Bu kanunlar, toplumun batılılaşma yanlısı layık kesiminin gelenekçiler üzerindeki zaferini teyit eder gibi görünüyordu. Hem 1858 hem de 1862 çatışmalarında, gelenekçi taraftan gelen muhalefet yenilgiye uğratıldı. Ancak, her iki durumda da meselenin devletin müdahalesiyle çözüldüğünü belirtmek önemlidir. Yetkililere başvurmadan, batılılaşma yanlılarının hedeflerine ulaşmak için toplumda yeterli kitleye sahip olamayacakları açıktır. Ancak, Avrupa'daki benzer vakaların aksine, devletin Yahudi cemaatinin iç yaşamına müdahalesi en iyi ihtimalle aralıklıydı. İmparatorluktaki başlıca gayrimüslim grupların en küçüğü ve milliyetçi özlemleri açısından en az sorumlu olan Yahudi cemaatinin reformu, Osmanlı Devleti'nin öncelik sıralamasında çok düşük bir sıradaydı. Devlet, 1858 ve 1862 çatışmalarında olduğu gibi, olaylar ortaya çıktıkça tepki gösterdi. Ancak, Yahudi reformcuların batılılaşma gündemini destekleme açısından sonraki yarım yüzyılda sürekli bir eylem görülmemektedir. Nitekim, 1878'den sonra Abdülhamid'in despotik rejiminin yükselişiyle birlikte Osmanlı İmparatorluğundaki reformların genel olarak istikrarsızlığı, böyle bir çabayı imkansız hale getirdi. Bu durum, devletin Yahudi milletinin reformuna yönelik herhangi bir planı bu kurum aracılığıyla gerçekleştirebileceği varsayımıyla, İmparatorluk Başahamlığı kurumunun akıbeti izlendiğinde doğrulanmaktadır. Kurum, kısa bir süre var olduktan sonra 16. yüzyılda ortadan kalkmıştır. Resmi olarak yeniden canlandırılması hakkında çok az şey bilinmektedir. Görünüşe göre 1835 yılında İstanbul Cemaati, Osmanlı İmparatorluğuna, Uygun Berat, İmparatorluk Berat'ı ile Hahambaşı görevine kendi seçtikleri bir hahamın atanması için başvurmuş ve Yunan ve Ermenilerin zaten böyle bir ayrıcalığa sahip olduklarını belirtmiştir. Bu başvuru kabul edilmiş ve cemaat adayı İbrahim Levi, resmen Hahambaşı olarak atanmıştır. Bu olayın zamanlaması önemlidir, zira 1826'da Yahudi sarraflarının ortadan kaldırılmasından 10 yıl sonra gerçekleşmiştir. Bu durum, cemaatin, artık olağan aracıları ortadan kaldırıldığı için Osmanlı Devleti ile doğrudan ve resmi bir ilişki kurma ihtiyacını yansıtıyor olabilir. Ancak daha da önemlisi, Başahamlık Kurumu'nun yeniden canlandırılması, reformlar, artan merkezileşme, yerel güç kaynaklarının ortadan kaldırılması ve tüm cemaatlerin işlerinin daha yakından kontrol edilmesiyle karakterize edilen ikinci, Mahmut döneminin genel politika eğilimleriyle uyumlu olarak görülmelidir. Son faktör, Yunan isyanından sonra Osmanlı Devleti için şüphesiz önemliydi. Bununla birlikte, Başaham'ın resmi olarak tanınması dışında, Osmanlı Devleti'nin bu dönemde Yahudilerle ilgilendiğini gösteren hiçbir kanıt yoktur. İstanbul'da Başahamlığın yeniden canlandırılması, imparatorluktaki Yahudi cemaatlerinin iç yaşamını değiştirmedi. Ayrıca, İstanbul hahamını diğer Yahudi merkezlerindeki diğer hahamlar üzerinde bir otorite konumuna yükseltmedi. 1835'ten sonraki tek değişiklik, diğer cemaatlerinde başahamları için berat almaya başlamalarıydı. Bunun dışında statüko değişmeden kaldı. 1865'te kabul edilen ve cemaatin yönetimini rasyonelleştirmeyi ve başahamın rolünü tanımlamayı amaçlayan nizamname, pratikte iyi işlemedi. 1835 öncesi eski geleneğe devam edilerek, 1865 ile 1909 yılları arasında resmi olarak hiçbir haham başı atanmadı. Bu makam, vekaleten görev yapan baş hahamlar tarafından yürütüldü. Cemaat meclislerinin tamamı kısa süre içinde istifa etti. Bu meclislerin uzun süre olmaması, fiilen vekaleten görev yapan baş haham ve onun himayesindeki küçük bir grubun cemaatin idari işlerini yönettiği anlamına geliyordu. Dahası, başkent cemaatinin benimsediği nizamnamenin ardından illerde kurulması gereken yeni nizamnameler ancak 10 yıllar sonra hayata geçirildi ve bunlar da etkisiz kaldı. Dolayısıyla, 1856 reform kararnamesi ile gayrimüslim milletlerin cemaat yönetimlerinin reformu çağrısı, Yahudi cemaati söz konusu olduğunda somut bir başarıya ulaşamadı. 1865'teki yeni düzenlemelerin ardından yaşanan cemaat işlerindeki çıkmaz ve felç durumu, ayrıca öncesindeki çatışmaların niteliği, devletin somut desteği olmadan, batılılaşmacıların cemaat yönetimleri aracılığıyla gerçekleştirdiği reformların mevcut güç dengesinde başarısızlığa mahkum olduğunu göstermektedir. Osmanlı Devleti'nin henüz Yahudi tebaasının Avrupa tarzı bir yeniden doğuşu ile ilgilenmemesi, değişimin ancak dışarıdan, cemaatin kurumsal çerçevesinden bağımsız olarak gelebileceği anlamına geliyordu. İşte bu bağlamda, İttifak İsrail evrenselin çalışmaları sonraki yarım yüzyılda çok önemli bir rol oynadı. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, 1858 ila 1862 çatışmalarındaki batılılaşma yanlısı tüm önemli Franco aktörleri, 1863'te Abraham de Caymondo'nun başkanlığında kurulan İstanbul'daki Evrensel İsrail İttifakı Bölge Komitesi'nde yer almaktadır. İstanbul'da 1856 ila 1865 yılları arasında yaşanan krizden çıkarılacak önemli bir sonuç, gelenekçiler ve reformcular arasındaki büyük çatışmanın ittifak ortaya çıkmadan önce yaşanmış olmasıdır. Sonuç bir çıkmaz olsa da, Albert Kohn tarafından Hasköy'de kurulan okulun etrafındaki olaylardan sonra, çatışmayı sona erdiren anlaşmanın da gösterdiği gibi, Avrupa tarzında eğitim ilkesi zımnen kabul edilmiştir. Reformcuların kazandığı söylenemez, ancak ittifak için zemini hazırlamışlardır. İmparatorluğun diğer büyük Yahudi-İspanyol topluluklarında da durum aynıydı. İstanbul'daki gelişmeler, diğer Yahudi-İspanyol merkezlerinde de benzer şekilde yaşandı. 1854'ten 1860'ların başlarına kadar bu topluluklarda yeni eğitim kurumları kurma girişimleri görüldü. Ne yazık ki, mevcut araştırma durumu göz önüne alındığında, İzmir'deki yeni kurumların erken tarihini yeterince açıklığa kavuşturmak mümkün değil. Albert Kon Kudüs'e giderken 1854'te orada bir okul açtı ancak kurum kısa süre sonra kapanmış gibi görünüyor. İzmir 1856'da Başhaham'ın genelgesine yanıt veren ilk Yahudi cemaatiydi. Yıl sonuna doğru Fransızca öğretilen yeni bir okul açıldı. Ancak, bu kurumunda Albert Kohn tarafından kurulan okul kadar kısa ömürlü olduğu ve kısa süre sonra çöktüğü anlaşılıyor. İzmir'de de, yeni okulların kurulması için çaba gösteren, aralarında franklarında bulunduğu seçkin bir topluluk vardı. Bunlardan biri olan Aleksandro Sidi, 1860'lı yıllarda bu alanda öncü rol oynadı. 10 yılın başlarında Sultan Abdül Aziz Onur'una Aziziye adını verdiği okul, Mali sorunlar ve toplumsal çatışmalar nedeniyle birçok kez kapanıp yeniden açılmış ve çalkantılı bir geçmişe sahip olmuş, nihayet 1868'de kesin olarak kapılarını kapatmıştır. Edirne Yahudi Cemaati de 1850'lerde yeni bir eğitim sistemi için benzer bir hareket gördü. Bu hareketin önde gelen ismi Maskil Joseph Halevi'ydi. Daha sonra Paris'te oryantalist olarak adını duyuracak olan bu ünlü İbranice uzmanının kişisel ve entelektüel geçmişi hakkında tartışmalar olmuştur. 1867'de ittifak tarafından falaşaları araştırmak üzere Etiyopya'ya gönderildikten sonra Yahudi dünyasında ünlendi. Şimdi ise Macaristan'dan Ashkenazi bir Yahudi olduğu oldukça açık. Narcis Halevi'nin 1850'de Edirne'de yeni bir okul kurduğunu iddia ederken, Halevi'nin kendi anlatımına göre 1856'da orada kamusal hayata aktif olarak katılmaya başlamıştır. Daha sonraki tarih daha olası görünmektedir, çünkü gelişine dair başka bir anlatımda bunu doğrulamaktadır. İbranice ve Talmud konusundaki engin bilgisi, şehrin hahamlar birliği tarafından ilk kabulünü sağlamıştır. Şehrin baş hahamının sekreteri ve bir nesil sonra kendi başına tanınmış bir maskil olan Abraham Dano'nun babası olan haham Bekor Dano'nun himayesine girmiştir. Halevi, Yahudi cemaatini oluşturan 13 cemaatten biri olan şehrin Portekiz cemaatinin Talmud Torahı'nın yöneticisi olmuştur. Okulunda yavaş yavaş reformlar yapmaya başlamış, İbranice grameri sistematik olarak öğretmeye ve Fransızca öğretimini başlatmaya başlamıştır. Etrafında bir grup reformcu bir araya gelmiş ve Halevi'nin yöneticiliğinde birçok Meldarim'i tek bir büyük Talmud torahta birleştirmeyi başarmıştır. Ancak kısa süre sonra, özellikle Fransızca öğretimine ve Halevi'nin haskala, yeniden canlanma, fikirlerine karşı muhalefet kendini gösterdi. Bu muhalefetin üstesinden gelmek çok zor oldu ve Halevi Edirne'yi terk etmek zorunda kaldı. 5 yıl süren deneyi, daha sonra 19. yüzyılın ikinci yarısının en önemli iki Sefarad Mas ikisini, dindar milliyetçi Baruk Mitrani'yi ve rasyonalist tarihçi ve İbranice uzmanı Abraham Danon'u yetiştirecek olan Edirne'de Haskalah'ın ve İbranice'nin yeniden canlanmasının tohumlarını ekti. Her ikisi de Türkiye'deki Alliance Israelite Universal'in faaliyetlerinde yer aldı. Selanik'te 1857'de Avrupa dilleri öğreten bir okul kuruldu. Moise Allatini gibi Fransızlar ve Yehuda Nehama gibi maskilimler bu kuruluşun desteklenmesinde işbirliği yaptılar. Ancak burada da kısa süre sonra muhafazakar kesimden muhalefet ortaya çıktı ve okul 1861'de kapandı. Bu sefara topluluklarındaki gelişmelerin incelenmesi tek bir sonuca götürüyor. 1850'lerde hepsinde eğitim alanında reformlar yaşandı. Yeni okullar kuruldu ve ilk kez Avrupa dillerinin öğretilmesi ilkesi getirildi. Türk Yahudiliğinin liderliğinin giderek batıya yönelmesinin başlıca itici gücü, Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'dan giderek artan ekonomik ve finansal etkisiydi. Avrupa becerileri ve dillerinin öğrenilmesinin kazançlı sonuçları, ekonomik geri kalmışlığın sosyal sorunlarından muzdarip bir topluluk için çok açıktı. Modern okullaşmanın temelini oluşturan da bu gereklilikti. Elbette, aynı eğilim çevre toplumda da etkiliydi ve Türk Yahudileri için bu alanda acil eylemin önemini vurguladı. Yunanlar ve Ermeniler, Yahudilerden çok daha önce bu süreci başlatarak, 19. yüzyıl boyunca kapsamlı eğitim ağları kurdular. Ermenilerin 1844 yılında başkentte 44 okulu ve bir yüksek öğretim akademisi vardı. Aynı dönemde, Ermeni liderler Fransızca öğretimine büyük önem vermeye başladılar. Cemaat yönetimi, Ermeni eğitim sistemini denetlemek üzere 1853 yılında bir komisyon kurdu. Bu komisyonun etkisiyle, okul müfredatlarında layık konulara daha fazla önem veren reformlar yapıldı ve Fransızca, tüm ilköğretim kurumlarının üst seviyelerinde ve ötesinde ikinci dil olarak öğretilmeye başlandı. Ermeni eğitim sisteminin genişlemesi yüzyılın ikinci yarısında hızla ilerledi. 1900 yılına gelindiğinde, imparatorluktaki Ermeni okullarında 80 bin öğrenci vardı. Yunanlar, eğitim alanında Ermenilerden bile daha aktifti. İzmir Lisesi, Ayvalık ve Kuruçeşme Akademileri gibi laik eğitim kurumları, 19. yüzyılın ilk 10 yıllarında zaten faaliyet gösteriyordu. İmparatorluğun tüm büyük Yunan merkezlerinde 1861'den itibaren kurulan eğitim ve edebiyat dernekleri, Sillogoy, büyük bir atılım yaparak hem layık hem de dini eğitim veren ve yabancı dil öğreten yüzlerce okul kurdu veya finanse etti. 1870'lerin başlarında başkentte 26 sil logoyu vardı. Aynı dönemde, sadece İstanbul'da 15 bin öğrencisi olan 105 Yunan okulu bulunuyordu. Yüzyılın sonuna doğru, Yunan eğitim ortamında iş becerileri ve modern diller öğreten birçok lisede yer almaya başladı. 1856 Reform Kararnamesinden sonra Osmanlı Devleti, Müslümanlar arasında yeni batılılaşmış layık eğitimin yaygınlaştırılmasına tam destek verdi. 1867 ile 1895 yılları arasında laik ilkokulların ve bu okullara devam eden öğrenci sayısı iki katına çıkarken, ortaokul rüştüyelerinin ve öğrencilerinin sayısı dört katına çıktı. Devletin gelecekteki batılılaşmış liderliğini yetiştirmek amacıyla 1869 yılında İstanbul'da Galatasaray Lisesi kuruldu. 1869 Tarihli Eğitim Kanunu, yeni kurumların işleyişi için idari çerçeveyi oluşturarak imparatorluktaki okul sistemini sistemleştirdi. Ancak Osmanlı Devleti, gayrimüslimlerin eğitim sisteminin dışında kaldı. Bu koşulların bir araya gelmesi, Batılı Yahudi reformculara, 1840 Şam olayından bu yana Doğu Yahudi sorunu hakkındaki tartışmalarda ana hatları şekillenen medenileştirme misyonlarını Doğu Yahudilerine taşıma konusunda altın bir fırsat sundu. Albert Kohn tarafından 1854'te kurulan okullar, bu misyonun uygulanmasının ilk aşamasını temsil ediyordu. Batılılaşmadan en çok fayda sağlayacak yerel güçler, laik ileri gelenler, frenkolar ve bazı mas kilimler, bu okullara ana desteği sağladı. Ancak 1860'ların başlarında reformların ilk aşaması sona ermişti. Muhafazakar kesimin muhalefeti İzmir, Selanik ve Edirne'deki yeni okulların kapanmasına yol açmış ve İstanbul Okulu'nu ve reformcuları savunma pozisyonuna itmişti. Reformlar için çalışan yerel güçler henüz çok zayıftı ve batılı Yahudi şahsiyetlerin eylemleri de çok aralıklıydı, bu nedenle dengeleri kesin olarak onların lehine çevirmek mümkün değildi. Bu ancak Evrensel İsrail İttifakı'nın, Alliance Israelite Universal'le, sürekli ve örgütlü çalışmalarıyla sağlanabilirdi. 3. Okullaşmanın Siyaseti, İsrailoğulları İttifakı ve Türkiye Yahudi Cemaatleri, okulların kuruluşu, 19. yüzyılın ortalarında Osmanlı Yahudiliğinin İspanyol Yahudi Merkezindeki eğitim kurumlarının reformu hareketine dahil olan yerel unsurlar, kuruluşundan kısa bir süre sonra ittifak ile temasa geçtiler. Hem layık ileri gelenler hem de yerel maskilimler, örgütte, can çekişen kurumları canlandırabilecek ve Yahudiler için Avrupa eğitimine giden yolu açabilecek dış bir güç gördüler. Bunu, Türkiye Yahudilerinin ahlaki ve maddi durumunun iyileştirilmesi için mutlak bir gereklilik olarak değerlendirdiler. Ancak o zaman Yahudiler, batı çıkarlarının giderek daha fazla hakim olduğu pazarda rekabet edebilir ve gericilik ve fanatizmin ağırlığından kurtulabilirlerdi. Bölgeden ittifak ile resmen temasa geçen ilk kişi, 1850'lerde Selanik'te yeni bir ilkokulun kurulmasında etkili olan Selanik'in önde gelen maskili Yehude Nehama'ydı. 14 Nisan 1863'te Paris'e üye olmak için mektup yazdı. Aynı yılın Ağustos ayına kadar, Selanik'te önde gelen ileri gelenlerden oluşan yerel bir ittifak komitesi kurulmasını sağlayacak kadar propaganda yapmıştı. İttifak Başkanı Adolfe Krimiü'nün 1863'te İstanbul'a yaptığı ziyaret, orada da benzer bir gelişmeye yol açtı. İttifak'ın Türkiye Bölge Komitesi, 31 Kasım 1863'te onun huzurunda kuruldu, Başkan Abraham de Caymento. Başkan yardımcısı Jacques de Castro, sekreter Emanuel Veneziani, sayman Daniel Fernandez ve üyeler J. R. Servi, Herman Klarfeld ve Adolphe Barbayere idi. Bunların hepsi Fransız ve yabancı Yahudilerdi ve 1854'te kurulan Albert Kon okulunda yer almışlardı. Komitenin kurulduğu sırada İstanbul Yahudi cemaatini bölen toplumsal çatışmanın tam ortasındaydılar. Yeni örgüt, yerel reformculara başkentte hedeflerini takip edebilecekleri başka bir üs sağladı. Bölge komitesi, diğer cemaatlerdeki benzer düşüncelere sahip Yahudileri de benzer örgütler kurmaya davet etti. Bunlar 1864'te Gelibolu, Gelibolu, İzmir ve Volos'ta, 1865'te ise Edirne'de oluşturuldu. Yahudi İspanyol basını da örgütün önemli bir yerel müttefiki olarak ortaya çıktı. El Jurnal Israeli, El Tiempo, El National ve La Epoca gibi gazetelerin editörleri, özellikle Avrupa dilleri öğreten haber okullarının kurulması için yorulmak bilmeyen reform savunucularıydı. Basın, ittifakla yine aktif olarak mücadele etti. Ayrıca, örgütün çalışmalarına ilişkin haberlerin iletilmesinde önemli bir araç oluşturdu, faaliyetleri hakkında uzun raporlar yayınladı ve Paris'teki merkez komite toplantılarının tutanaklarını tercüme etti. Eğitim konusu, ittifakın başından beri gündemindeydi. Avrupa dışındaki bir Yahudi topluluğunda eğitim görevini üstlenmesi yönündeki ilk çağrı, 1861'de Fas'ın Teçuğ'un kentinden gelmiş ve ittifak bu talebi kabul etmişti. Bağdat ve Şam'dan da benzer talepler geldi. İttifak, Doğu Yahudi topluluklarında yeni okulların yayılmasını yeniden doğuş misyonunun merkezinde görüyordu. Abraham de To bu görüşü yürekten destekliyordu. Ona göre, sadece eğitim, medeniyet açısından çok geri kalmış Doğu Yahudileri için ilerlemenin yolunu açabilirdi. Hem Paris'teki Merkez Komite hem de İstanbul'daki Bölge Komitesi, yeni okullar lehine aktif olarak propaganda yaptı. Daha önce Cezayir Yahudiliğinin yeniden canlanması ile ilgilenmiş olan Jacques Isaac Altaras, 1864'te Orta Doğu'ya yaptığı bir gezi vesilesiyle bu tür kurumlar için yerel ileri gelenlerden yardım alma olasılığını araştırdı. Bu durum 1830'da Cezayir'in fethinden sonra Fransız Yahudiliğinin Kuzey Afrikadaki medenileştirme misyonu ile 1860'tan sonra ittifakın faaliyetleri arasındaki sürekliliği vurgulamaktadır. Örgüt, bu çalışmanın kapsamını Akdeniz Havzası'nın tamamını kapsayacak şekilde genişletti. Bununla birlikte, yeni eğitim kurumları açma görevi hiç de kolay değildi ve ittifakın umutlarının gerçekleşmesi yıllar alacaktı. Bir okul kurulmadan önce çözülmesi gereken birçok soru vardı. Her şeyden önce, merkez komitenin yerel ileri gelenlerden oluşan bir grubun aktif desteğini sağlaması gerekiyordu. Sıklıkla karşılaştırıldığı misyoner örgütlerinin aksine, ittifak öğretmeni hiçbir zaman bir yere kendiliğinden gelip öğrencilerin gelmesini bekleyerek bir okul kurmadı. Merkez komite yerel unsurların işbirliğini kurumlarının işleyişi için hayati önemde gördü. Bir bölgeden gelen talep belirlenip yerel destek sağlandıktan sonra çözülmesi gereken bir sonraki soru kurumların finansmanı ile ilgiliydi. İttifak kendini hayırsever bir kuruluş olarak görmüyordu ve bir okula fon sağlamaya fazlasıyla hazır olmasına rağmen, yerel grupların aktif mali katılımını istiyordu. İttifak, ancak yerel fonlama sağlandıktan sonra bir müdür göndermeyi kabul etti. Bu müdür, çoğu zaman yerel ileri gelenler ve topluluk tarafından belirlenmiş, zaten var olan bir kurumu devralıp tam teşekküllü bir ittifak okuluna dönüştürüyordu. İttifak kurumlarının uzun ömürlülüğü için yerel yönetimden gelen mali desteğin önemi, örgütün ilk yıllarında asla göz ardı edilemez. Bazı önemli istisnalar olsa da, yerel destek, ittifakın ilk 10 yılında olmazsa olmaz bir koşul haline geldi. Bu durum, günümüz Yunanistan'ındaki Volos okulunun örneğinde en iyi şekilde gösterilmektedir. Volos, Amerikan İç savaşı sırasında Amerikan pamuğunun çöküşünden faydalanan Avrupa Türkiye'sindeki pamuk yetiştirme bölgelerinden birinde yer alıyordu. Çoğu Selanik kökenli olan Yahudi tüccarlar, 1860'ların başlarında pamuk ticaretinden büyük kazanç sağlamışlardı. Selanikli Yahude Nehama, Volos'un önde gelen ailesi Faragilerle temas halindeydi ve onlara ittifakın faaliyetlerinden bahsetti. 1864 yılında, yaklaşık 1500 kişiden oluşan Faragiler ve diğer Yahudi cemaati üyeleri, ittifaktan Volos'ta Avrupa dilleri öğretecek bir okul kurmak için bir öğretmen istediler. İttifakı tatmin etmek için gerekli mali taahhüdü verdiler ve ittifak da kurumu finanse etmeyi kabul etti. Böylece Volos, Osmanlı İmparatorluğu'nun Yahudi İspanyol bölgelerinde ittifakın kurulduğu ilk şehri oldu. Bununla birlikte okulun ömrü kısa sürdü. 1865'ten sonra ucuz Amerikan pamuğunun geri dönmesiyle bölgedeki ekonomik canlanmanın sona ermesi, topluluğun mali durumunu ciddi şekilde zayıflattı. Bir mali krizden diğerine sürüklenen okul, parasızlık nedeniyle 1874'te kapandı. En azından ilk yıllarda, ittifak, Levant'taki eğitim kurumlarını tamamen finanse etmeye hazır değildi ve aslında yeterince zengin de değildi. Bu sorular, örgütün İstanbul'daki ilk yıllarındaki faaliyetlerini sekteye uğrattı ve 1870'lerin ortalarına kadar, yeni koşullar mali sorunu aşmasına olanak tanıyana kadar, orada okullar kurmasını engelledi. Şehrin en etkili Yahudi ileri gelenlerinden oluşan bölge komitesi, yeni okullar için çabaları koordine etmeye çalıştı. 1864 yılına gelindiğinde, ittifaka birçok yeni üye kazandırmış ve sadece Frenkoları değil, yerel Yahudileri de saflarına katmak için özel bir çaba göstermişti. Mart 1864'te komite, her Yahudi mahallesinden bir ileri geleni içerecek şekilde genişletilmişti ve Keymanto, bunların ittifakın çalışmalarına yardımcı olacağını umuyordu. Bununla birlikte, sadece bir ay sonra, İstanbul'daki üye sayısı 169'a yükselmiş ve reformcuların dostu olan geçici baş haham Yakır Geron'da üye olmuş olmasına rağmen, Keymanto çok daha karamsardı. Görev zordu ve çok çalışma ve azim gerektiriyordu. Artık kendi himayesi altında olan Albert Konokulunun okulunun başına gelenleri örnek göstererek, İstanbul'da okulların uzun süre faaliyet gösteremeyeceğini öngördü. Tek umut, zihinlerin kendilerinin medeniyete yönelmesini beklemek ve şu anda içinde bulundukları derin cehaletten kurtulmanın tek yolunu eğitimde aramaktı. Yakır Geron geçici baş haham olarak kalmış olsa da, cemaat organlarından somut bir yardım beklemek imkansızdı. Son birkaç yıldaki cemaat çatışmasının deneyimi, Caymento ve diğer reformcuları, yakın zamanda kazandıkları kırılgan barışı bozacak herhangi bir yeni girişimden şüphe duymaya yöneltmişti. İstanbul Yahudi Cemaati aslında sadece isimden ibaretti. Haşgahat adı verilen alt mahallelere ayrılan her Yahudi mahallesi kendi bağımsızlığını koruyor, kendi işlerini yürütüyor ve kendi cemaat kurumlarını destekliyordu. Franklar, Karayiler ve Aşkenazlar yarı bağımsız alt gruplar oluşturuyordu. Şehrin topografyası, Boğaz ve Haliç gibi farklı bölgeleri fiziksel olarak ayıran su yollarının varlığı, mahallelerin bağımsızlığını teşvik ediyordu. Özellikle gelenekçiler ve reformcular arasındaki uzun süren çatışmanın ardından yeni okullar kurma görevi çok zorlu bir işti. Buna, ittifak ile en yakın işbirliği içinde olanlar da dahil olmak üzere İstanbul'un önde gelenlerinin, zaten var olan kurumların kontrolünü bırakma konusundaki ilk isteksizliği eklendi. Albert Kon tarafından 1854'te kurulan Hasköy Okulu, ittifakın devralması için en muhtemel aday olurdu. Nitekim, örgüt ile ilgili taraflar arasında bu konu üzerinde uzun görüşmeler yapıldı. 1868'de, yine Jacques de Castro ve Abraham de Caymento gibi önde gelen Frenkolar'dan oluşan Türkiye Yahudilerinin Eğitimi Komitesi kuruldu. Komite, Hasköy Okulu'nu yeniden düzenlemeye karar verdi ve ittifaktan bir müdür ve öğretmenler istedi. İttifak, karşılığında kurumun tam kontrolünü ele geçirerek programını uygun gördüğü şekilde uygulamak istediğini ifade edince, Caymento'da dahil olmak üzere eğitim komitesi teklifini geri çekti. Bu karar, bağımsızlığı koruma arzusunu yansıtmış olabilir, ancak okulun hala hahamlıkla olan sözleşmesine bağlı olması nedeniyle hahamlıktan gelebilecek tepkilerden duyulan korkudan da kaynaklanmış olabilir. Sonuç olarak, bu görüşmelerden hiçbir şey çıkmadı. Kurum, 1873'ten itibaren eski bir ittifak öğretmeni olan Felix Bloch tarafından yönetilse ve ittifak okullarının müfredatını mümkün olduğunca kopyalasa da, bağımsız bir kuruluş olarak kaldı. 1890'da kapanana kadar Cayman ailesi tarafından mali olarak desteklendi. The Edirne and Izmir Schools İstanbul'da olduğu gibi, ittifakta Edirne'de 1850'lerde eğitimi modernize etmeye çalışan bir elit kesim buldu. Bu girişimin baş kahramanı Yusuf Halevi, yine önemli bir rol oynadı. Gelenekçi unsurların muhalefeti nedeniyle Talmud Toray'ı reform etme girişiminden vazgeçen Yusuf Halevi, ilkokulunu yeniden açmıştı. 1865'te İstanbul'daki Bölge Komitesi ile temasa geçerek ittifak için üye toplamaya başladı ve Edirne'nin başkenti olduğu Osmanlı vilayeti Rumeli için bir il komitesi kurulduğunu İbranice yazılmış bir mektupla Merkez Komite'ye bildirdi. Başkan, zengin bankacı Moise de Toledo idi. Diğer beş üye ise bir başka bankacı, üç tüccar ve Avusturya konsolosluğunda bir tercümandan oluşuyordu. 8 ila 10 bin Yahudiden oluşan Edirne Yahudi Cemaati, özellikle kozmopolit değildi ve Fransız etkisi tamamen yoktu. Bu açıdan, İstanbul, İzmir ve Selanik'teki diğer büyük Yahudi cemaatlerinden oldukça farklıydı. Bununla birlikte, Kuzey Balkanlardan Ege Denizi'ne ve Adriyatik ile Selanik'ten İstanbul'a uzanan ticaret yollarının kavşağında yer alan önemli bir taşra başkentinde bulunuyordu. Yahudilerin çoğu esnaf ve küçük zanaatkardı. En zengin aileler, özellikle tekstil, hayvan derisi ve sömürge ürünleri olmak üzere uzun ve kısa mesafeli ticaretle uğraşıyordu. Şehirde, son 200 yıldır Geron ve Behmoyras olmak üzere iki haham hanedanının egemenliğinde olan 13 sinagog vardı. Joseph Halevi'nin 1850'lerdeki çalışmaları bazı meyveler vermişti. Şehirde onun etkisi altına girmiş ve Hamecid gibi İbranice gazeteleri okuyarak Haskalah fikirleriyle temas kurmuş küçük bir grup vardı. 1867'de ittifaka Halevi'nin okulunu devralma daveti de buradan geldi. Bu davet, ittifakın sonraki 10 yıllarda yerel topluluklardan alacağı, ya mevcut okullara müdür göndermeye ya da yeni okullar açmaya davet eden mektupların neredeyse bir prototipi niteliğindedir. Biz, aşağıda imzası bulunanlar, Edirne'deki Talmud Tora, İ.M. Derek H. Erez, Tora Öğrenimi ve Dünya Bilgisi, adlı Yahudi okulunun yöneticileri olarak, öğrencilerimize Avrupa medeniyetini tanıtmak amacıyla iyi bir Fransızca eğitimi vermenin gerekliliğine inanarak, saygıdeğer Alliance Israelite Universelle Merkez Komitesinden, Fransız dili ve modern bilimlerin temel unsurlarını öğretecek uygun bir öğretmen temin ederek değerli yardımlarını rica ediyoruz. Mektup, 3 yıl boyunca yılda 2000 Fransız frangı tutarında yerel bir sübvansiyonu garanti altına aldı ve ittifakın koymak isteyebileceği tüm şartları kabul etti. İmzacılar arasında sömürge ürünleri ticareti yapan iki tüccar, Salomon Bohor Eli Hakim, Samuel Pisa, Tahıl ve Yün komisyoncusu, Yohay Nardea, Birhaham, Elia Navin ve Muise de Toledo'nun bankasında çalışan bir muhasebeci, Joseph Suhami, vardı. Sadece sonuncusu Fransızca biliyordu, çünkü Marsilya'da eğitim görmüştü. Aslında Joseph Halevi'nin Fransızca öğretmeniydi. Mektubun içeriği ve üslubu, ittifakın kendi dünya görüşüyle tam olarak örtüşüyordu ve mali destek garantisi, önemli gereksinimlerinden birini karşılıyordu. Joseph Halevi'nin etkisi, bu öğretmen talebinde açıkça görülmektedir. Aslında, Mektup Halevi'nin kendisi tarafından da desteklenmişti, Halevi o sırada Edirne'den ayrılıp Falaşalara gidiyordu ve ittifak tarafından onların durumunu araştırmakla görevlendirilmişti. Halevi, Edirne Yahudi cemaatinde gördüğü değişikliklerden dolayı büyük bir coşku duyuyordu. Halkın uyanışından bu yana süre gelen, laik ilerleme taraftarları ile muhafazakar kejuistler, hakemım, arasındaki anlaşmazlıklar, ikincisinin tamamen yenilgisiyle sona erdi ve herkes çocukları için aydınlanmış bir eğitim istiyor. Kuzeydoğu Avrupa topluluklarında bu kadar yıkıma neden olan fanatizm, neyse ki İber Yarımadası'ndan sürgün edilenler arasında bilinmiyor. Bu ülkenin ikliminin doğurduğu tembelliği bir kez atlattıktan sonra, dindaşlarımız, Hiçbir incelikli kejuistliğin onları ayıramayacağı bir ilerlemeyi benimsiyorlar. İttifak daveti kabul etti ve Paris hahamlık seminerinden yeni mezun olmuş Alsaslı Felix Blohu okulun başına getirdi. Ancak, şehrin baş hahamının Ekim 1867'deki açılışa katılması, ancak taraftarlarının kurguladığı oldu bitti sonucunda gerçekleşti. Büyük bir tören düzenlendi ve Edirne Yahudi Cemaatinin tarihinde ilk kez tüm yabancı konsoloslar ve Türk valisi davet edildi. Başahamın, bölgenin en yüksek Türk yetkilisinin de katılımıyla gerçekleşen bir Yahudi etkinliğine katılmaması son derece siyasi açıdan uygunsuz olurdu. Gelip kutsamasını vermek zorunda kaldı. Okul artık Türk ve konsolosluk yetkililerinin desteğini almış gibi göründüğünden, doğrudan saldırılardan korunmuştu. Gerçekten de, açılışa eşlik eden coşku, Yahudi topluluğunun tamamını etkiledi. İttifak Yerel Komitesi'nin başkanı Mordeçay Rodrig şöyle ifade etti, Yahudi topluluğu daha önce hiç böyle bir onur görmemişti, 20 yıl önce Yahudi adı hor görülürken, bugün, Merkez Komite'nin değerli üyeleri, sizin iyi çalışmalarınız sayesinde saygıyla anılıyor. Paris kurumuyla olan bağlantının prestiji, ittifakın başarısında her zaman rol oynamıştır. Bu, okulların yerel destekçilerini motive eden önemli bir faktördü. 19. yüzyılın ikinci yarısında, Avrupa'dan gelen her şey, Levant'taki giderek artan sayıda insan için üstünlük ve güç havası kazanmaya başlamıştı. Muzaffer Batı ile olan bağlantı, yerel bölgede genellikle olumlu sonuçlar doğuruyordu. Yine de, Edirne Okulu, şehrin Yahudi kurumu haline gelmeden önce uzun ve dolambaçlı bir yoldan geçmek zorunda kaldı. Bununla birlikte, artık güvenli bir şekilde kurulmuştu ve iki yıl sonra kızlar için bir okul daha açıldı. Edirne Okulu'nun kuruluşunda görülen unsurların çoğu, diğer şehirlerdeki ittifak kurumlarının oluşturulmasında da mevcuttu. Yeterli güce sahip görünen ve kurumu gönülden destekleyen bir grubun varlığı en önemli faktördü. İttifak neredeyse her zaman, kurumun giderlerine mali olarak katkıda bulunmayı da vaat eden bir grubun daveti üzerine kuruluyordu. İzmir'deki kurumlar da aynı modeli izleyecekti. 1860'lar, İzmir Yahudi cemaati için çalkantılı bir dönemdi. Osmanlı İmparatorluğu'nun diğer merkezlerinde olduğu gibi, cemaat içi çatışmalar sadece gelenekçiler ve reformcular arasındaki sürtüşmeden değil, Aynı zamanda iç vergilendirme, laik ileri gelenlerin prestiji ve hahamlığın yetkileri gibi konulardan da kaynaklanıyordu. Galant, 1865'te başlayan ve 1869'a kadar süren, sonunda babası Haim Palacci'nin ölümünden sonra boş kalan baş hahamlık görevine Abraham Palacci'nin seçilmesiyle sonuçlanan çatışmanın kökenlerini ve seyrini ayrıntılı olarak anlatmıştır. İttifak, 1864 gibi erken bir tarihte yerel ileri gelenlerle ciddi görüşmelere başlamıştı. İttifak Yerel Komitesi'nin başkanı Nisum Crispin, 1864'te şehri ziyaret eden Jacques Izec Altarasa, daha önce kurulmuş olan bir okulu göstermişti. Yerel İttifak Komitesi'nin müdüre yılda 3 bin Fransız frangı ödeyeceğine söz vermişti. Şehirde o sırada 172 ittifak üyesi vardı. Ancak o yılın sonundaki kolera salgını okulu kapattı. 1865'teki toplumsal çatışma nedeniyle okul yeniden açılamadı, bu çatışma sırasında, o zamanlar zengin tüccar Alexander Ciddi'nin başkanlığını yaptığı ittifak yerel komitesi bile dağıldı. Gabela, et vergisi, anlaşmazlığından kaynaklanan bu çatışma, 1869'daki çözümüne kadar toplumsal işlerin tamamen felç olmasına yol açtı. Alexander Sidi önderliğindeki Frenkolar, Fransız konsolosunun koruması altında ayrı bir cemaat kurmaya bile çalıştılar ve ittifaktan yardım istediler. Belgeler, başarılı olup olmadıklarını ortaya koymuyor, ancak İzmir Yahudilerinin tarihine dair hiçbir kaynakta ayrı bir Frenko cemaat örgütünden bahsedilmediği için, girişimin başarısız olduğu anlaşılıyor. Ya da belki de daha fazla takip edilmedi. Bu arada Alexander Sidi, Fransızca ve Türkçe öğretilen bir okul kurdu, ancak mali olarak desteklediği bu kurum birkaç yıl sürdü ve 1868'de ortadan kayboldu. 1871'de ancak başka bir ittifak yerel komitesi kuruldu. 1872'ye gelindiğinde, durum yeni bir okul için müzakereleri yeniden başlatmak için yeterince sakin görünüyordu. Yerel komite başkanının sözleriyle, hahamlar yeni eğitimin gerekliliğini kabul etmişlerdi. Merkez komitenin planlanan okul hakkındaki sorularını yanıtlarken, kurumun en az 200 öğrencisi olacağını ve ittifakın ödemesi beklenen müdürün maaşı hariç tüm masrafların öğrencilerden alınan öğrenim ücretleri veya bağışlar ve katkılar yoluyla yerel olarak karşılanacağını ekledi. Daha önce Cemaat Talmud Torah'ı desteklemek için kurulan dernek de okula yıllık bir sübvansiyon sözü verdi. İttifak daha sonra bir müdür göndermeyi kabul etti. 1873 yılına gelindiğinde, Alexander Sidi tekrar Yerel ittifak Komitesi'nin başkanı olmuştu ve yeni kurumun başlangıcını o denetledi. Kurum, Ağustos 1873'te her zamanki gibi büyük bir törenle açıldı. Bu vesileyle, baş haham Abraham Palaksi, İzmir Yahudiliğinin durumunun iyileştirilmesi için eğitimin ve yabancı dil öğreniminin gerekliliği üzerine bir vaaz verdi. Şehirdeki haham elitleri, eğitim reformunun gerekliliğini kabul etmişti. Beş yıl sonra kızlar için bir okul kuruldu. İzmir Yahudi Cemaatinin sosyoekonomik durumunu iyileştirmek için bir şeyler yapılması gerektiği, Yeni okul müdürü David Cazes'in aynı yıl merkez komiteye sunduğu rapordan çıkarılabilecek sonuçlardan biridir. Yaklaşık 3500 aileden ve 20000'e 20 yakın kişiden oluşan bu cemaatin ekonomik durumu gerçekten de vahimdi. 100 aile az çok müreffeh olup, hepsi ticaretle uğraşıyordu. 1500 ila 2000 aile ise küçük tüccarlar, tüccarlar, zanaatkarlar, hamallar ve benzeri gibi orta halli bir grubu oluşturuyordu. Yaklaşık 500 ailenin reisi haham unvanına sahipti. Bin aile ise hiçbir geçim kaynağına sahip değildi ve kamu yardımlarına bağımlıydı. Hem yerel hayırseverler hem de ittifak, Türk-Yahudi cemaatlerinde çok yaygın olan bu sefaletten kurtulmanın tek yolunun, yeni nesle yeni beceriler kazandıracak modern eğitim olduğuna inanıyordu. İstanbul okulları, İstanbul'daki durum da farklı değildi. 1860'ların sonlarında ve 1870'lerin başlarında, tüm Yahudi mahallelerinde daha modern müfredatlı yeni okullara yönelik bir hareket ortaya çıkmaya başladı. Yahudi İspanyol basını bu faaliyetleri geniş kapsamlı bir şekilde haber yaptı ve reformcuları çabalarında teşvik etti. 1867'de, nispeten varlıklı Yahudi mahallesi Kuzguncuk, zaten var olan Talmud Torah'ı reforme etme ve Fransızca, Türkçe ve Tevrat derslerinin verileceği yeni bir kurum inşa etme planlarını açıkladı. Şehrin en yoksul Yahudi mahallelerinden biri olan da benzer bir okul inşa edilecekti. Bu iki kurum, Keymanta Okulu, Hasköy'de kurulan iki yeni okul ve 1871'de Ortaköy'de kurulan bir yeni okul, yukarıda bahsedilen ve baş hahamlık ile birlikte çalışan eğitim komitesinden bir miktar mali destek aldı. 1872'de Hristiyan bir Fransız kadın tarafından Hasköy'de Yahudi kızlar için bir okul kuruldu. 1868'de Hasköy'de yoksullara ücretsiz eğitim sunan bir protestan misyonerlik kuruluşunun kurulması büyük endişelere yol açmıştı ve okullara yönelik yeni coşkunun bir kısmı bu gelişmeye karşı bir savunma tepkisi olarak görülebilir. Bununla birlikte, bu kurumlar uzun süre varlığını sürdüremedi mahallelerin ileri gelenlerinin ilgisi geçiciydi ve mali taahhütler kısa sürede unutuldu. Okulları destekleyen komitelerin başına kimin geçeceği konusundaki tartışmalar felce yol açtı. Gerçek altyapı ve güçten yoksun olan İstanbul Kolel’den, meclis gelen yardımlar en iyi ihtimalle düzensizdi. Hasköy’deki Keyın To Okulu hariç, bu kurumların hiçbiri sürekli bir varlık sürdüremedi. İstanbul’da yaşayan yabancılar öğretmen olarak iş alındı, ancak yeni okulları desteklemek için ne kolelden ne de yerel haşhaştan koordineli, rasyonel bir eylem yoktu. Var olan paranın tamamı Talmudî Tevrat'a gitmiş gibi görünüyor. Ve bunlar bile kolelden fazla bir şey alamadı, haşhaşın ayırabildiği katkılar ve yoksul nüfustan toplanan cüzi öğrenim ücretleriyle varlıklarını sürdürdüler. Yahudi İspanyol gazetesi El Tempo'nun belirttiği gibi, ihtiyaç duyulan şey tüm çabaları koordine edecek bir organizasyondu. Böyle bir örgütlenme, İttifak Bölge Komitesi şeklinde zaten mevcuttu. Ancak 1873 yılına kadar faaliyetleri para sıkıntısı ve toplumsal bölünmeler nedeniyle engellenmişti. İstanbul'daki kaotik durumu gören Paris'teki Merkez Komite, Yeni okullardan gelecek kaçınılmaz sübvansiyon talebine yanıt verirken son derece ihtiyatlı davrandı. Bu tutum İstanbul Bölge Komitesi tarafından da desteklendi. Bölge Komitesi başlangıçta okullara sübvansiyonu belediye meclisinin sağlamasını hedefledi. Abraham de Caymondo'nun 1869'da kesin olarak Paris'e gitmeden önceki son eylemlerinden biri, böyle bir sübvansiyonu güvence altına almak ve şehrin tüm Yahudi mahallelerinde komiteler kurmaktı. Ancak yukarıda belirtildiği gibi, başarılı olamadı. Caymondo, yokluğunda bile ölümüne kadar İstanbul Bölge Komitesi Başkanlığını sürdürdü. Ancak gerçek güç, komite başkan yardımcısı ve İstanbul'daki Caymento Bankası'nın yöneticilerinden biri olan bir diğer Frenko olan Emanuel Veneziani'ye geçti. Onun liderliğinde, 1873 yılına kadar İstanbul'daki ittifak üyesi sayısı 390'a yükseldi ve bölge komitesi genel olarak daha aktif bir tutum sergiledi. 1873 yazında Paris'teki Merkez Komite, Tanca'daki İttifak Okulu'nun müdürü olan Samuel Hirsch'i eğitim kurumları hakkında rapor vermek üzere Osmanlı İmparatorluğu'na gönderdi. Hirsch, hali hazırda kurulmuş okulları gelecekteki ittifak kurumlarının çekirdeği olarak görüyordu. Ancak İstanbul'da ittifaka en yakın unsurların, Merkez Komite tüm masrafları karşılamaya hazır olmadığı sürece yeni okulların kurulma ihtimaline karamsarlıkla yaklaştığını bildirdi. Başhaham Yakir Geron kendisi yardım etmeye hazırdı. Ancak cemaat konseyi olmadan gerekli mali kaynakları sağlayamayacağını ve konseyin yakın zamanda feshedilmiş olması nedeniyle bu taraftan fazla bir şey beklenemeyeceğini belirtti. İttifak Bölge Komitesi, cemaati bir consistory halinde örgütlemek amacıyla karşıt unsurları uzlaştırmaya çalışarak sorunu çözmeye çalıştı. Bu 1865 tarihli yeni tüzüğün amaçlarından biriydi. Ancak periyodik olarak ortaya çıkan vergilendirme ve şahsiyetler üzerindeki çatışmalar İstanbul Koleli'nin düzenli işleyişini baltalamaya devam etti. Bölge komitesinin girişimi, cemaat liderleriyle yapılan birkaç toplantıdan sonra başarısız oldu. Başaham'ın komiteye belirttiği gibi, yeni vergilendirme yoluyla mali destek arama fikri iyiydi, ancak kişisel çekişmelerin cemaat kurumlarını bölüp felç ettiği bir dönemde uygun bir zaman değildi. Bu dönemde Paris'te, ittifakın yerel mali desteğe olan bağımlılığından önemli ölçüde bağımsızlaşmasını sağlayan çok önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye'deki ilk demiryollarını finanse eden zengin demiryolu patronu Baron Maurice de Hirsch, Aralık 1873'te ittifaka, özellikle Türk Yahudilerinin eğitimi için 1 milyon frank bağışladı. Kararını duyuran mektup, ittifakın görüşleriyle tam bir örtüşme gösteriyor. Türkiye'deki uzun ve çok sayıda kalışım boyunca, bu imparatorlukta yaşayan Yahudilerin büyük çoğunluğunun cehaleti ve sefaleti beni derinden etkiledi. Türkiye'de her yerde ilerleme var, ancak Yahudiler yoksullukları ve aydınlanma eksiklikleri nedeniyle bundan neredeyse hiç faydalanamıyorlar. Gençlerin eğitim ve öğretimini sağlamak, bu kötülüğe getirilebilecek en etkili çözümdür. İttifakın bu durumu görmezden gelmediğini, özellikle bununla ilgilendiğini ve hali hazırda iyi işleyen bir dizi okul kurduğunu biliyorum, ancak mali kaynaklarının sınırlı olduğunu ve hatta çabalarını İstanbul şehrine bile yönlendiremediğini de biliyorum. Osmanlı İmparatorluğu Yahudilerinin eğitim ve öğretim yoluyla durumunu iyileştirmek amacıyla İstanbul'da özel olarak tasarlanmış 1 milyon franklık bir vakıf kurmaya karar verdim. Vakfın yönetimi ittifaka verilecekti. Baron de Hirsch, örgütün faaliyetleri hakkında oldukça bilgiliydi. Amcası, kendi başına varlıklı bir hayırsever olan Salomon Goldschmidt ve kuzeni Seki Khan, merkez komite üyesiydiler. 1873'ten itibaren, sırasıyla 1896 ve 1899'daki ölümlerine kadar, Hirsch ve eşi Kılar'a, ittifaka ve kurumlarına yüz binlerce frank bağışlamaya devam ettiler. 1873'te başlayan katılımlarıyla birlikte ittifak mali açıdan kendi ayakları üzerinde durmaya başladı. İstanbul Bölge Komitesi üyeleri, 1 milyon franklık bağış haberini büyük bir sevinçle karşıladı. Para, yeni bir güven getirmişti. Karamsarlığın yerini zafer duygusu almıştı. Komite üyelerinden birinin dediği gibi, ittifak artık geride kalacak hahamların görüşlerini fazla önemsemeden hareket edebilirdi. Yerel topluluğa güvenmek zorunda kalmayacaktı, ancak zengin Türk Yahudilerinin bu hareketten cesaret alarak okulların finansmanına katkıda bulunacakları umuluyordu, bu umut gerçekleşmedi. Ancak, Merkez Komitenin hirş parasından elde edilen 500 bin franklık geliri Filistin'deki tarım okulu Mikveh İzrail'e, İsrail'in umudu, harcama kararı, İstanbul Bölge Komitesi için büyük bir şok oldu. Bölge Komitesi, Türkiye genelinde harekete geçmeye hazırlandığı için protesto etti. Şimdi sadece İstanbul ile sınırlı kalmak zorunda kalacaktı. Ancak ittifak fikrini değiştirmedi. Tarım eğitimi, Doğu Yahudilerinin yeniden doğuşu için anahtarlardan biri olarak görülüyordu ve Mik ve Israel, Merkez Komitenin değerlendirmelerinde her zaman özel bir yere sahip olacaktı. 1850'lerde Avrupa Yahudiliğinin Filistin'e ilişkin endişelerinin doğrudan devamı niteliğinde olan ittifak liderliğinin Filistin yanlısı yönelimi, Filistin Yahudilerinin üretken bir nüfusa dönüştürülmesine de büyük önem veriyordu. Onları yurt dışından gelen halukah katkılarına olan bağımlılıktan kurtarmaya çalıştı. Tarım okulu da bu amaca hizmet etmek üzere tasarlanmıştı. Dahası, Paris kesinlikle İstanbul komitesini gerçek karar alma süreçlerine dahil etmeye hazır değildi ve bu alandaki ayrıcalıklarını her zaman kıskançlıkla korudu. Bu nedenle protesto karşılık bulmadı. Bununla birlikte, artık elinde fonlar bulunan ittifak, İstanbul'da zaten var olan okullardan gelen yeni çağrılara kısa sürede yanıt verdi ve bölge komitesinin başkentin eğitim sahnesine girişini denetlemesinden memnuniyet duydu. Bu kurumların çoğu Paris'ten sübvansiyon almaya başladı ve Merkez Komite tarafından gönderilen yeni müdürlerin gelişiyle nihayetinde ittifak okullarına dönüştürüldü. Bu durum, Ortaköy, Dağmami ve sonunda Hasköy Yahudi mahallelerinde de geçerliydi. Balat ve Galata kurumları gibi diğerleri ise sıfırdan kuruldu. 1875 ile 1882 yılları arasında İstanbul'da 11 okuldan oluşan bir ağ oluşturuldu. Her büyük Yahudi mahallesinin artık kendi ittifak okulu vardı. Şehir, rekor sayıda ittifak kurumuna sahip olacaktı. Hirş'in bağışı, kuruluşu yerel mali koşulların esiri olmaktan kurtardı. Her ne kadar ödeme gücü olan öğrencilerden öğrenim ücreti ve yerel bağışlar almaya devam etse de, ittifak yerel katkıların iniş çıkışlarından bağımsız olarak kurumlarını sürdürebildi. 1873'teki Hirş bağışından birinci. Dünya Savaşı'na kadar İstanbul, Edirne ve İzmir'deki ittifak okullarının mali durumlarının analizi, çeşitli bir durumu ortaya koymaktadır. Bazı kurumlar, örneğin Hasköy ve Balat'taki tüm okullar ile İstanbul'daki Dağmami ve Kuzguncuk Kız Okulları, hiçbir zaman belediye desteği almamıştır. Tamamen Paris'ten gelen yardımlara ve öğrenim ücretlerine bağımlıydılar. Diğerleri, örneğin Aşkenazi Cemaati için Gol Okulu, İstanbul'daki Kuzguncuk ve Ortaköy Erkek Okulları ile Edirne ve İzmir Erkek Okulları, birkaç yıl hariç, belediyelerden düzenli olarak destek almıştır. Yine diğerleri daha karmaşık bir mali gidişat göstermektedir. Galata Erkek ve Kız Okulları, İstanbul'daki Dağmami Erkek Okulu ve Edirne ve İzmir Kız Okulları, 20. yüzyıldan önce sık sık kesintiye uğrasa da belediye desteği almıştır. Bu tür destekler, topluluklar içindeki siyasi duruma ve mali durumlarına bağlıydı. Türkiye'de her ikisi de son derece kaotikti. İttifak okulları kaçınılmaz olarak toplumsal finansmanla bağlantılıydı, Merkez Komite her zaman yerel sübvansiyonların en üst düzeye çıkarılmasında ısrar ediyordu. Bununla birlikte, Hirsch bağışından sonra bu kurumlar artık bu tür fonlara bağımlı olmak zorunda kalmadılar. Öğretmenler, komiteler, topluluklar. Paris ile ittifak okullarının kurulduğu farklı yerleşim yerleri arasında gelişen ilişki, yerden yere önemli ölçüde farklılık gösterdi ve büyük ölçüde ilgili öğretmenlerin kişiliğine, yeteneğine ve siyasi becerisine bağlıydı. Her okulun, kurumu yöneten ve belirli dersleri veren Paris tarafından gönderilen bir müdürü vardı. Daha büyük kurumlarda, Paris'ten gönderilen diğer öğretmenlerin yanı sıra gözetmen olarak görev yapan yerel olarak eğitilmiş bazı personel de onlara eşlik ediyordu. Müdürler, örgüt için en önemli kişilerdi ve ittifakın tarihinde kilit bir rol oynadılar. Politikayı uygulamaya koyan, yerel bölge hakkında Paris'e rapor veren ve Paris'in görüşlerini yerel bölgeye ileten kişiler onlardı. Teorik olarak, merkez komite, bir topluluk içindeki ittifak üyeleri arasında iş bölümüne inanıyordu. Yerel ittifak komitesinin üye toplaması ve örgütün genelini desteklemek için propaganda yapması gerekiyordu. Okul komitesinin kurumun mali işlerini denetlemesi ve sorunsuz işleyişine katkıda bulunması gerekiyordu. Okul müdürünün ise sadece pedagojiyle ile ilgilenmesi öngörülmüştü. Ancak sistem pratikte farklı işledi. Birçok yerde komiteler aralıklı olarak veya hiç kurulmadı ve tüm alan müdüre bırakıldı. Başka yerlerde ise okul komiteleri müfredata müdahale ederek okul ve Paris ile sürtüşmelere yol açtı. Yetkinlikler belirsizdi ve kişilikler, pedagoji ve mali konular üzerinden çatışma fırsatları sürekli olarak mevcuttu. Sonuç olarak, okul müdürleri ana aktörler olarak ortaya çıktı ve ittifak onlara güvendi. Bu önemli şahsiyetlerden birkaçının faaliyetlerinin analizi, örgütün Türkiye'deki işleyişine dair önemli bilgiler sunmaktadır. Felix Bloh ve Edirne, İttifak, 1867'de Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki kendi okullarının en iyi mezunlarının ittifak öğretmeni olarak yetiştirileceği Ecole Normale Israelite Oriental adlı bir öğretmen yetiştirme okulu açtı. O zamana kadar öğretmenler çoğunlukla Alsas kökenli Fransız Yahudileriydi. Bu grubun Türkiye'de önemli bir rol oynayan en önemli üyelerinden biri de Felix Bloch'tu. Felix Bloch, 1867'de Edirne okulunu açtı. O zamanlar 27 yaşındaydı ve Paris hahamlık seminerinden yeni mezun olmuş, ruhani bir hahamdı. Doğu Yahudiliğinin yeniden doğuşuna ideolojik olarak bağlıydı. Edirne'de bulduğu cehaletten dehşete düşmüştü, ona göre orada belki de sadece 15 kişi eğitim almak istiyordu. Görevi, maalesef eski İspanyol okulunun yozlaşmış oğullarından başka bir şey olmayan bu adamların ahlaki düzeyini yükseltmekti. Bulo, kurnaz bir politikacı olduğunu kanıtladı. Edirne'deki yabancı konsolosların yardımını sağladı ve tüm ileri gelenlerin katılımıyla yeni kuruma dikkat çeken okulun açılış törenini organize etti. Merkez Komiteyi, İttifak Yerel Komitesi'nin başkanı Mordechai Rodrique'ye doğrudan mektup yazarak onu cesaretlendirmeye ve azmini artırmaya çağırdı. Kendisinin talep ettiği benzer bir mektubun, cemaat başkanı Simon Ben-Nissim'in tutumunu değiştirmesi ve onu şehirdeki ittifakın en ateşli savunucularından biri haline getirmesi onu memnun etti. Okulun kuruluşundan bir yıl sonra, 5 ila 15 yaşları arasında 102 öğrenci eğitim görüyordu. Üç haham İbranice dersi veriyordu. Kutsal dil ve İncil, ittifak kurumlarında her zaman yerel hahamlar tarafından öğretiliyordu. Bu, yerel hahamların işbirliğini sağlamanın etkili bir yoluydu ve okulun müvekkilleri arasındaki daha gelenekçi unsurları da tatmin ediyordu. Bulov'un kendisi Fransızca ve Edirne Yahudiliğinin tarihinde ilk kez aritmetik derslerini veriyordu. Başlangıçtan itibaren sorunlar vardı. Okul binası 1868'de gizemli bir şekilde alev aldı ve öğrencilerin babalarının bağışlarıyla yeniden inşa edilmek zorunda kaldı. Bulo, loh, cemaatteki daha zengin Yahudilerin cimriliğinden düzenli olarak şikayet ediyor ve sık sık mali durum konusunda umutsuzluğa düşüyordu. Kız okuluna para toplamak için çok çaba sarf edilmesi gerekti. Sonunda, çabalar meyve verdi ve yeni kurum 1869'da kuruldu. Kız çocuklarının eğitimi bu için hayati önem taşıyordu. Amacı, ülkemizdeki dindaşlarımız arasında yaygın olan ve kadınların eğitiminin tehlikeli ve gereksiz olduğunu savunan eski bir önyargıyı yok etmek. Çocukları düzen ve görgü kurallarının bilinmediği bir ortamdan uzaklaştırmak ve Doğu Yahudi kadınlarının en utanç verici kusurlarından biri olan tembelliği yok etmekti. Bu yerel hahamlara karşı her zaman temkinliydi ve onları yabancılaştırmamak için ihtiyatlı davrandı. Okulun tamamen cemaatten gelen sübvansiyonlara bağlı olmaması, esas olarak öğrencilerden alınan öğrenim ücretleri, ileri gelenlerden gelen bağışlar ve Paris'ten gelen sübvansiyonlarla ayakta kalması onu rahatlattı. Aksi takdirde geri kalmış hahamlar onun ilerici hareketini durdurabilirdi. Aslında, cemaatin asıl endişesi İttifak Okulu değil, 800 öğrencisi olan cemaat Talmud Torahı'ydı. Ayrıca, sadece İbranice öğretilen özel bir kurum da vardı. İttifak kurumları, Bulov'un Edirne'den ayrılmasından çok sonra, 1880'lere kadar gerçek bir popülerlik kazanmadı ve Yahudi cemaatinin ayrılmaz bir parçası haline gelmedi. Edirne'deki ittifak okulunun başlıca destekçisi olan zengin bankacı Moise de Toledo'nun 1875'te belirttiği gibi, birkaçımız dışında cemaatin tamamı okulla gerçekten ilgilenmiyordu. Bununla birlikte, bu loh ve çevresindeki küçük elit grup, Edirne'de ittifak kurumlarının temellerini sağlam bir şekilde kurmayı başardı. Şaşırtıcı bir şekilde, bu loh ve 1874'ten itibaren Halefi Bendelaç, en büyük sorunu gelenekçilerle değil, yerel bir maskil olan Baruk Mitrani ile yaşadılar. Mitrani, başlı başına bir incelemeyi hak ediyor. Edirne'de Halevi'nin öğrencisi olan ve İbranice'nin canlı bir iletişim aracı olarak yeniden canlandırılmasıyla tutkuyla ilgilenen bu kişi, dindar mesihçilik ve ılımlı Haskalahı bir araya getirerek dindar siyonizmin birçok unsurunu önceden haber veren bir ideoloji oluşturan büyüleyici bir kişiliktir. Yahuda al yazılarından büyük ölçüde etkilenen dünya görüşü, 1868'de Selanik'te yayımlanan Yahudi İspanyolca kitabı Discorso de Pereşet Shemot'ta en açık şekilde ortaya konmuştur. Avrupa uluslarının başarılarına ve seçilmiş halka karşı değişen tutumlarına dikkat çeken Mitrani, Yahudilerin diğer ulusların kaydettiği ilerlemelere kıyasla geri kalmasının başlıca nedenlerinden birinin eğitim eksikliği olduğunu belirtmiştir. Dağılmalarının geleneksel nedenlerini sıralayan Mitrani, Yahudiler güçlerini bir araya getirmezlerse kurtuluşun imkansız olduğunu da eklemiştir. Kutsal dil iyi bilinmiyor ve, bilimden ve yönetim sanatlarından, Artifizyos de Reynado, yoksunuz. Tembel olduğumuz sürece, Yahudilik zayıf, kutsal dil bilinmiyor ve eğitim yok, Tanrı bizi cezalandırmakta ve bizi Galut'ta, sürgünde, bırakmakta haklıdır. Kitabı, Yahudi ulusuna bir çağrı niteliğindeydi, amacı onu fanatizm uykusundan uyandırmak ve günümüzün hukukunun, biliminin ve medeni zamanlarının bizden ne gerektirdiğini anlamasını sağlamaktı. Bilimin ve medeniyet kurallarının öğretileceği ve kutsal dilin iyi öğrenileceği okullara ve daha fazla okula ihtiyaç vardı. Sadece bu öğrenmeyle yönetim sanatları yeniden kazanılacak ve o zaman kurtarılacak, Kutsal topraklara yerleşecek ve Mele-i Kral Mesih ile Refah içinde yaşayacağız. Mitrani, İstanbul'daki Jurnal İsraili gibi Yahudi İspanyol gazetelerinde geleneksel Yahudi eğitimini yöntem eksikliği nedeniyle sert bir şekilde eleştirmişti ve Levant'taki Yahudi okulları için Yahudi İspanyol açıklamaları içeren bir İbranice ders kitabı yayınlayacaktı. Mitrani'nin görüşüne göre, geleneksel eğitim ve topluma yönelik eleştiriler, Yahudi toplumunun reformunu Mesihsel kurtuluşun gelmesi için vazgeçilmez gören bir dünya görüşünün parçasıydı. Haskalah fikirlerine oldukça aşinaydı ve İbrani basınında geniş çapta yayınlar yapmıştı. İttifak tarafından sorun çıkarıcı olarak algılanmasının nedeni de bu alandı. Mitrani'nin babası Edirne'deki İttifak okulunda İbranice öğretmeniydi ve kendisi de 1869 ila 1870 yıllarında Şumla'da, bugünkü Bulgaristan'ın Şumen şehri, yeni açılan ittifak kurumunda İbranice öğretmenliği yaptı. Bu dönemin sonunda Edirne'ye geri döndü ve Buloğ tarafından açılan yeni kız okulunun müdürü olmak istedi. Çok fazla destek görmeyince, kızlar için rakip bir okul açtı. Büloh bunu elbette hiç iyi karşılamadı. 1870'lerin başlarında Mitrani, ittifak ile iletişimini sürdürdü. Kendisi ve Büloh birçok kez kavga edip barıştılar. Kız okulunun kontrolü üzerindeki çekişmeleri, Büloh'un ayrılmasından sonrasına kadar devam etti. Sonunda Mitrani, dönemin İbrani basınında, Zelet ve Hamecit gibi gazetelerde ittifak öğretmenlerine karşı birçok sert eleştiri yazısı yayınladı. Öğretmenleri örgütün asıl yolundan sapmakla, Şabat'ı kirletmekle, İbranice'den çok Fransızcaya önem vermekle ve halkı küçümsemekle suçladı. Bu suçlamaları, Merkez Komite'ye yazdığı uzun ve akıcı İbranice mektuplarda da tekrarladı. Ona göre, tüm bu kötülüklerin kaynağı, Paris'teki İttifak Öğretmen Eğitim Kurumu École Normale-Israelit-Oriyentale'de alınan hatalı eğitimdi. Mitrani, 200'den fazla üyesi olan Mik ve Yizrail adlı bir dernek kurdu. Bu dernek, kendisi ve babasının yönettiği yeni okulu destekledi ve 1874'ten itibaren ittifaka mali yardım ve Fransızca öğretmeni talebiyle mektuplar yağdırdı. İlginçtir ki, ideal kahramanları, İbrani basınını okuyarak tanıştığı Doğu Avrupalı maskilimlerdi. Yahudi geleneklerine bağlı, Haim Selik, Sloney, MSKY ve Abraham Bir Gadlober gibi aydınlanmış maskilimler istiyordu, bu öğretmenler yabancı diller öğretecek, ancak okulu bir Fransız kurumuna dönüştürmeyeceklerdi. İttifak önce Mitrani'yi yatıştırmaya çalıştı. Sonra onu görmezden geldi. Mitrani, ittifakın onunla uzun süreli bir ilişkiye girmesi için çok talepkardı. Dahası, kamuoyu önünde saldırıya uğramaktan hoşlanmadı ve bu tür saldırılara her zaman verdiği gibi sessizlikle karşılık verdi. Öğretmenlerinin yanında durdu. Mitrani'nin Edirne toplumunda gerçek bir güç tabanı yoktu, ittifak Yerel Komitesi tarafından nefret ediliyordu ve kısa süre sonra mali nedenlerle okulunu kapatmak zorunda kaldı. 1870'lerin sonlarında şehri terk etti ve sonraki 10 yılda Balkanlar ve Filistin'de gazetecilik yaptı. 1880'lerde Edirne'ye döndü, ancak toplumun kamusal yaşamına tekrar dahil olmadı. Mitrani ile Buloğ ve diğer ittifak öğretmenleri arasındaki çatışma, örgütün dost edinmeye alışkın olduğu kesimden, yani maskilimlerden gelmesi bakımından benzersizdi. Bu çekişme, Buloğ tarafından Edirne'deki okullarda bir pozisyondan dışlanan Mitrani'nin kişisel kırgınlıklarından kaynaklanmıştı. Ancak Mitrani'nin görüşü ile ittifakın savunduğu görüş arasındaki büyük ideolojik farklılıkları da belirtmek gerekir. İttifak, Doğu Yahudiliğini aydınlanmış Fransız Yahudiliği kesimlerinin imajına göre yeniden şekillendirmek, dinleriyle gurur duyan ancak aynı zamanda medeniyete yani batı, özellikle Fransız medeniyetine tamamen aşina onurlu vatandaşlar haline getirmek için yeniden canlandırmak istiyordu. Mitrani'nin düşüncesindeki geleneksel mesihçilik ve modern milliyetçiliğin karışımı, İbranice'nin yeniden canlandırılması, kutsal toprakların merkeziliği ve dini geleneğe vurgu yapmasıyla Yehuda al anımsatıyordu ve bu, ittifakın idealleriyle ancak belirli bir noktaya kadar uyumluydu. İkisi de geleneksel Yahudi toplumuna yönelik eleştirilerde bulunmuş, ancak zıt sonuçlara varmışlardır. Bulov'un görüşleri, ittifakın benimsediği ve yeniden doğuşa vurgu yapan özgürleşme ideolojisinden etkilenmiştir. Öte yandan Mitrani'nin proto-siyonist fikirleri, eğitim ve reformu, mesihçi bir tonda olsa da, Yahudi milliyetçiliğinin ve siyonizmin gelecekteki ulusal yeniden doğuşuna işaret eden bir kalıba sokmuştur. Edirne'deki Mitrani olayı, Alkalay, Hess veya Kalişir gibi Herzli öncesi Siyonistler ile ittifak arasındaki ilişkiyi karakterize eden daha geniş bir eğilimin mükemmel bir örneğini sunması açısından önemlidir. Bu grup, ittifakın kuruluş haberini büyük bir sevinçle karşıladı ve ilk modern Yahudi siyasi uluslararası örgütünün eylemlerini, özellikle Yahudi dayanışması çağrısını, ulusal kurtuluşun şafağı olarak yorumladı. Ancak ittifakın özgürleşme ideolojisine olan bağlılığında kararlı kalmasıyla hepsi hayal kırıklığına uğradı. Mitranı olayı, yerel olarak bu önemli kırılmayı özetledi ve 30 yıl sonra Türkiye'de yaşanacak ittifak siyonist çatışmasının habercisi oldu. Bu durum, önümüzdeki yıllarda ortaya çıkacak daha büyük bir gelişmeye de işaret ediyordu. İttifakın karşı karşıya kalacağı en ciddi çatışmaların tamamı, Kendisiyle değişime zaten kendini adamış diğer yerel şahsiyetler arasındaki görüş ayrılıklarıyla ilgili olacaktı. Gelenekçiler ve modernleştiriciler arasındaki çatışma modeli, örgütün Türkiye'deki tarihini açıklamak için yetersizdir. Reformcular ve gelenekçiler arasındaki mücadele, örgütün ortaya çıkışından önce yaşanmıştı ve en iyi ihtimalle, faaliyetlerinin sessiz bir arka planını oluşturacaktı. Ortaya çıkan en ciddi sürtüşmelerin neredeyse tamamı reformcuların kampı içinde olacaktı. Bu yerel ittifak komiteleriyle ilişkisi nispeten sorunsuzdu. Kendisi ve okul komitesi arasında anlaşmazlıklar nadirdi ve bunların neredeyse tamamı mali konularla ilgiliydi. İttifakın çıkarına olan şey, okul için yerel halktan mümkün olduğunca çok para toplamaktı. Bulo, topluluğun daha zengin kesimlerinden yeterli mali yardım gelmemesinden sık sık şikayet ediyordu. 1871 yılına gelindiğinde, kurum 3600 frank borçluydu. İttifak, erkek okulundaki 120 çocuğun yarısının eğitim masraflarını karşılıyordu ve bu çocuklar sadece sembolik bir ücret ödüyorlardı. Bulo, topluluğun katkıda bulunmasını istiyordu ve bu konuda baş haham ile birçok görüşme yaptı, ancak sonuç alamadı. Topluluk ancak 1873 yılında okula küçük miktarlarda para sağlamaya başladı. Gelirlerinin büyük kısmı Paris'ten gelen yıllık ittifak yardımı ve öğrencilerin ödediği öğrenim ücretlerinden oluşmaya devam etti. Taşradaki yönetici her zaman yüksek bir görünürlüğe sahipti ve çok sık yerel şadlan, arabulucu olarak hareket ederek Genel olarak topluluğu ilgilendiren konularda Türk yetkililer ve yabancı konsoloslarla ara buluculuk yapardı. Bu lohun Edirne'deki konumu da farklı değildi. 1872'deki bir kan iftirası davasında Yahudilerin başlıca savunucusu oldu ve yabancı konsolosların meseleyi çözmesini sağladı. Türk valisini, erkek okuluna ücretsiz bir Türkçe öğretmeni sağlamaya ikna etmeyi başardı, bu da Edirne Yahudi topluluğu için bir ilk oldu. Felix Bloch'un 1874'te İstanbul'a gidişine kadar Edirne'de geçirdiği 7 yıl, şehirdeki ittifak için çok önemliydi. Bu ilk yıllar, daha sonra ittifak okullarının kahramanlık çağı olarak görülecekti, bu dönemde okullar yerleşti, öğrenci çekmeye başladı ve yeni bir eğitim sistemi getirdi. Önümüzdeki 10 yıllarda, ilk yılların göreceli izolasyonundan sıyrılıp Türkiye'deki Yahudi toplumsal yaşamının ayrılmaz bir parçası haline geldiler. Bu gelişmenin büyük bir kısmı, Paris'te ittifak tarafından eğitilen yeni nesil okul müdürlerinin çalışmalarına bağlıydı. Şemtob Pariente ve Küçük Asya ile İstanbul okulları, ittifak tarafından İzmir'de yeni kurulan okulun başına getirilen müdürler David Cazes ve Şemtob Pariente, Paris'teki öğretmen yetiştirme kurumunun ilk mezunları arasındaydı. Her ikisi de Fas'ın Teçuğ'un bölgesinden geliyordu, Yahudi İspanyolcan'ın, Kuzey Afrika versiyonu olan Haketya, konuşulduğu bir ortamdan geliyorlardı ve doğdukları şehirdeki ittifak kurumunun mezunlarıydılar. David Cazes, 1873 yılında İzmir'de ilk Alliance müdürü oldu ve 5 yıl boyunca okul ile yerel halk arasında samimi ilişkiler kurdu. Kurum, Talmud Torahtan sorumlu hayır kurumunun sağladığı sübvansiyondan faydalandı. Cazes, önde gelen Yahudi ileri gelenleri Sidiler ve Polakolarla yakın işbirliği içinde çalıştı ve kız okulunun kurulması için zemin hazırladı, bu okul, İzmir'den ayrılmasının hemen ardından açıldı. Aşağıda ele alınacağı üzere, Levant ve Kuzey Afrika genelinde kurulacak olan Alliance mesleki eğitim sisteminin başlıca öncüsüydü. İttifakın Türkiye'deki ilk yıllarında yöneticilerin dini davranışları son derece önemliydi. Kişisel inançları ne olursa olsun, daha gelenekçi unsurları yabancılaştırmayı göze alamazlardı. Bu kesim, seküler derslerin ve Avrupa dillerinin öğretilmesini isteksizce kabul etmek zorunda kalmıştı, ancak kurumların öğretmenlerin ve öğrencilerin dini davranışları söz konusu olduğunda kusursuz olması gerekiyordu. Mektuplarının üslubundan David Cazes'in özgür düşünceli bir insan olduğu oldukça açık. Merkez komitenin sorularına verdiği cevaplarda kararlıydı. İnançlarına uyacaktı, vurgu eklenmiştir, sinagogları sık sık ziyaret edecek, okullarda öğrencilerin günlük dualarını yapmaları konusunda ısrar edecek ve her türlü ihlali cezalandıracaktı. Ancak odasının kapısı kapandıktan sonra özgürdü. Gerçekten de, İbranice'yi iyi bilmesi ve elinde birçok İbranice kitap bulundurması nedeniyle hahamlar arasında belli bir prestije sahip olmaktan gurur duyuyordu. Hahamlar, bir Frank'ın dillerini bildiğini görmekten mutluydu. Cazes'in kendisini Frank olarak tanımlaması, bu isim Levant'taki Avrupalılara verilen isimdir, tetuanlı olması göz önüne alındığında ironiktir. Batı ile bu türden tam bir özdeşleşme, ittifak öğretim kadrosunun önemli bir kesimi arasında oldukça tipik hale gelecekti. Bununla birlikte, sonuçta, ayrılmasına yol açan şey din alanındaki davranışları oldu. 1875 Yom Kipur gecesinde hizmetçisi tarafından odasında mum yakarken görüldü ve derhal ihbar edildi. Olay büyük bir tartışmaya yol açmasa da… Bu tür durumlarda her zaman ihtiyatlı davranan ittifak, İzmir'deki kalışına son vermeyi tercih etti. Cazes daha sonra önce Tunus'ta ittifak okullarını kurarak, daha sonra da Arjantin'deki yeni Yahudi Kolonizasyon Birliği yerleşimlerinde ittifak temsilcisi olarak parlak bir kariyere sahip oldu. 1878'de onun yerine Tetuanlı başka bir Yahudi geçti. Şemtob parente 16 yıl İzmir'de kaldı ve küçük Asya ve Ege'deki Yahudi topluluklarının yaşamında güçlü bir güç olarak ittifakın kurulmasında belirleyici bir rol oynadı. Gelişinden birkaç ay sonra, kız çocukları için bir okulun açılmasının önündeki engeller nihayet aşıldı. İzmir'de artan protestan misyonerlik faaliyetleri ve çeşitli misyonerlik kurumlarında 60 Yahudi kızın eğitim görmesi, Cemaatin daha girişimci kesimlerinin şevkini artırdı. İlerleme adlı bir dernek kuruldu ve bu dernek, Alexander Sidi ve Haim Polako gibi önde gelen isimlerle birlikte, okulun açılışı için fon toplamayı başardı. İttifaka her zaman dostane yaklaşan baş haham Abraham Palaksi, parienteyi çabalarından dolayı tebrik etti ve kurumun cemaatte tanınması için alınan önlemleri tamamen destekledi. Eylül 1878'de Merkez Komite tarafından yıllık bir ödenek verilmesiyle, yeni kurum büyüyen ittifak ağının bir parçası oldu. Pariente son derece yetenekli bir politikacıydı ve İzmir topluluğu içindeki farklı unsurlarla iyi ilişkiler kurmayı başardı. Pedagojik becerileri, sağduyusu ve iyi muhakeme yeteneği, onu sadece bir yönetici olarak değil, bir ortak olarak da görmeye başlayan Merkez Komite'nin gönlünü kazandı. 1884 ila 85 yıllarında, Bulgaristan, Türkiye, Avrupa ve İstanbul'daki ittifak okullarının denetimi gibi çok önemli bir görevle görevlendirildi. Bu görev çok hassas bir meseleydi. Pariente, okulları ve toplulukları ziyaret etmeli ve yerel koşullar hakkında rapor vermeliydi, bunu yaparken de diğer okul müdürlerini yablaştırmamalıydı. Bu konuda, minimum çatışma ve tartışmayla, görevini çok iyi bir şekilde yerine getirdi. Paris'teki merkez komite, kurumlarının durumu, okul binalarının fiziksel özellikleri, öğrencilerin temizliği, öğretimin etkinliği ve öğretilen çeşitli dillere verilen önem hakkında her şeyi bilmek istiyordu. Ancak daha da önemlisi, okulların sahip olduğu etki derecesini, ileri gelenlerle, yerel ittifak komiteleriyle, hahamlıkla ve talmud Torah ile ilişkilerini tam olarak öğrenmek istiyordu. Pariente'nin Paris'e gönderdiği raporların hiçbirinde hahamlıkla herhangi bir çatışmadan bahsedilmediğini belirtmek önemlidir. Edirne'de ilişkilerin iyi olduğunu gördü ve belediye meclisinden okul için yıllık ödenek onayını almayı başardı. İstanbul'da durum çok daha karmaşık ve kaotikti. Vekil baş haham Moşe Halevi, ittifak kurumlarına aktif olarak karşı çıkmadı. Yaşadığı Kuzguncuk semtindeki okulun müdürüyle samimi ilişkiler sürdürdü. Bununla birlikte, parienteye ittifaka sempati duyduğunu ifade etmesine rağmen, örgüte karşı genel tutumu tamamen olumsuzdu. Örneğin, ittifakın okullarda tüm dini kurallara uyulacağına dair yazılı bir taahhüt vermediği sürece, İstanbul Bölge Komitesi tarafından ittifak lehine hazırlanan fon çağrısını imzalamayı reddetti. Bu tutumu, ittifak ile İstanbul hahamlığının çoğu arasındaki oldukça gergin ilişkileri göstermektedir. Gelenekçiler okulların faaliyet göstermesini engellemediler, ancak şüpheci ve mesafeli kaldılar. Elbette istisnalar da vardı. Yukarıda görüldüğü gibi, İzmir Başahamı Abraham Palaksi birçok vesileyle ittifakın dostu olduğunu göstermiş ve yabancı dil öğretimini onaylamıştı. İstanbul'un en kalabalık Yahudi mahallelerinden biri olan Hasköy Cemaati'nin ruhani lideri Jacob Ben Yeş'in tutumu da aynıydı, kendisi bu bölgedeki okulların önemli bir destekçisiydi. Ancak genel olarak, örgüt ve yerel hahamların kitlesi karşılıklı olarak şüpheci ve düşmanca bir tutum sergiledi. Bu durum, Levant'taki geleneksel hahamlık ve ittifakın tamamen zıt dünya görüşlerine sahip olması nedeniyle şaşırtıcı değildi. Ancak iki taraf arasındaki sürtüşme hiçbir zaman açık bir çatışmaya dönüşmedi ve başından beri ilişkilerini karakterize eden gergin yaşam biçimi, okulların varlığı boyunca sürdürüldü. Parientenin teftiş gezisi sırasında, ittifakın İstanbul'daki ana sorunu hala örgütsel bir sorundu. Paris'ten Pariente'ye gönderilen talimatlardan, Merkez Komite'nin İstanbul Bölge Komitesi'nin faaliyetlerinden memnun olmadığı açıkça anlaşılıyor. Bölge komitesinin başında, 1860'larda Selanik'te Avrupa tarzı okulların kurulmasında aktif rol oynamış zengin bir Fransız ileri gelenlerinden olan Salomon Fernandez bulunuyordu. Salomon ve oğlu İshak Fernandez, 1874'ten 1. Dünya Savaşı'na kadar bölge komitesinin başkanlığını birlikte yürüttüler. Başkentte önemli şahsiyetlerdi ve hem yerel hem de hükümet yetkilileriyle ittifak adına arabulucu olarak özellikle faydalıydılar. Ancak, İstanbul'daki okulların ve yerel komitelerin örgütlenmesi ve denetlenmesinde pek etkili olamadılar. Salımın ve İzek Fernandez, ittifak kurumlarının günlük işlerine aktif olarak katılmaları beklenemeyecek kadar meşgul kişilerdi. Bölge komitesi teorik olarak birçok üyeden oluşsa da, Sayı hiçbir zaman sabitlenmedi, İstanbul'daki ittifak üyeliği tarafından seçilen ileri gelenler nadiren komitenin görüşmelerine katıldılar. Aslında, 19. yüzyılın son çeyreğinde ve 20. yüzyılın ilk 10 yılında varlığının büyük bir bölümünde, bölge komitesi pek de örgütlü bir yapı değildi. Başkan komitenin kendisiydi. Felix Bulo, 1874'te İstanbul'a taşınarak Hasköy'deki Keymanta Okulu'nun müdürü oldu, bu kurum 1890'da kapanana kadar ittifaktan bağımsız kaldı ve bu aralıklı olarak İstanbul İttifak Okulları'nın müfettişi olarak görev yaptı. Ancak tam zamanlı müdür olarak çalıştığı için kendini bu göreve tam olarak adayamadı. Genel Sekreter'in 1885'te Paris'te söylediği gibi, bölgesel komite, yakın zamanda yenilenmiş ve çalışacağına söz vermiş olsa da, aslında mevcut değildir. İstanbul'daki Yahudi cemaatinin kaotik yapısı, ittifak kurumlarında da kendini gösterdi. Taşra'da hüküm süren durumun aksine, öğretmenler pek prestije sahip değildi ve başkentte daha zengin, batılılaşmış ileri gelenlerin gölgesinde kaldılar. Özellikle Galata'daki üç ittifak kurumunun yönetimini denetleyen komitelerin çoğu, Paris'i rahatsız eden bir bağımsızlık derecesi sergiledi, zira yöneticilerin çalışmalarına çok fazla müdahale ediyorlardı. Yöneticiler ise sık sık kendi aralarında bölünmüş, birbirlerine ve bölge komitesiyle sekreterine karşı entrikalar çeviriyorlardı. Pariente'nin yapabilecekleri pek bir şey yoktu, gördüklerini rapor etmekten başka. Felix Bloch, dışarıdan bir müfettiş gönderilmesinden ciddi şekilde rahatsız olmuştu ve merkez komitenin yardımcı olarak adlandırdığı şekilde, her zaman bölge komitesinin yardımcısı gibi davranarak dikkatli hareket etmek zorundaydı. Çünkü ittifak, başkentteki nüfuzu nedeniyle Salomon Fernandez'i yabancılaştırmak istemiyordu. Pariente her okul hakkında uzun raporlar yazarak, her kurumun pedagoji, finans ve yerel komitelerle ilişkiler konularındaki güçlü ve zayıf yönlerini belirtti. İstanbul için en önemli önerisi, ittifak kurumlarını denetlemek ve koordine etmek üzere tüm şehir için bir okullar komitesi kurulmasıydı. İttifak, tavsiye üzerine harekete geçmedi. Okul komitesinin bölge komitesinden nasıl farklı olacağı belli değildi ve ikincisinin kendi bölgesinde rakip bir komiteye asla izin vermeyeceğine ikna olmuşlardı. İttifakın bu konudaki tavra alışılmadık derecede karamsardı, deneyimlerimiz gösteriyor ki, İstanbul'da, neredeyse, hiç kimse herhangi bir şeyle ciddi olarak ilgilenmek istemiyor veya kamu yararına kendini adamak isteyenlerin önünde engeller var. Merkez Komitesi'nin son noktadaki değerlendirmesi doğru çıktı. İstanbul uzun süre sorunlu bir bölge olarak kaldı. Çabalarını engelleyen sorun, muhalefetten ziyade örgütsel çıkmazdı. Okul komiteleri, bölge komitesi ve müdürler arasındaki sürtüşme, büyük kaynak israfına yol açtı ve ittifak kurumlarının varoluşları boyunca faaliyetlerini olumsuz etkiledi. Türk-Yahudi toplulukları içindeki bölünmeler ve düzenli olarak patlak veren krizler, ittifak kuruluşlarının işleyişini ciddi şekilde etkileyebilirdi. Bu durum, Parienten'in İzmir'de kaldığı süre boyunca meydana gelen toplumsal çatışmalarla açıkça gösterilmektedir. İzmir Yahudi cemaati alışılmadık derecede çalkantılıydı. Zengin ve fakir arasındaki sürtüşme, Yahudi loncaları, cemaat kurumları ve cemaat konseyi, kitlesel yoksullukla daha da kötüleşmişti. Cazis'in 1873'te hazırladığı rapora göre, İzmir'deki yaklaşık 3500 Yahudi ailesinden 1000'i devlet yardımıyla geçiniyordu ve dilencilik yaygındı. Sorunla mücadele etmek için kurulan çeşitli hayır kurumları kaçınılmaz olarak birbirleriyle kavga etmeye başladı. İttifak, Türk-Yahudi cemaatlerinde bir güç haline geldikçe, bu çatışmaları çözmek için de devreye girdi. İzmir'de bu ilk olarak 1879'da, o sırada İstanbul'daki Keymonto Bankası'nın müdürü ve bölge komitesi başkan yardımcısı olan Emanuel Veneziani'nin ittifak temsilcisi olarak şehre gelmesi ve okulun mali durumunu tehlikeye atmakla tehdit eden çekişen tarafları uzlaştırmasıyla gerçekleşti. Bazı liderler, koşer et üzerindeki vergi olan Gabela'yı kaldırarak vergilendirmeyi reforme etmeye çalışarak sorunu hızlandırmışlardı, bu girişim toplumda büyük bir infial yaratmıştı. Doğrudan vergilendirmenin uygulanması imkansız hale geldiği için bu, belediye meclisinin başlıca gelir kaynağıydı. Gabela'dan elde edilen gelir kurursa, okullara ve diğer kurumlara verilen tüm yardımlar kesilmek zorunda kalacaktı. Veneziyani barışı yeniden sağladı. Gabela korundu ve gelirlerin toplanması ve çeşitli belediyelere dağıtılmasını denetlemek üzere yeni bir komite kuruldu. 1887 ila 88 yıllarında benzer bir kriz yaşandı ve bu durum, ittifak kurumlarına sağlanan toplumsal desteği bir kez daha tehdit etti. Her şey, Parientenin erkek çocuklar için olan okulda İbranice öğretmenlerinden biri olan bir hahamı görevden almasıyla başladı. Haham'ın cemaat konseyindeki güçlü dostları protesto ederek, onun göreve iade edilmesini ve ittifak okulunda hayvanların ritüel kesimi üzerine özel bir ders vermesini istediler. Bu, pariente tarafından kesin bir red cevabıyla karşılandı. Cemaat konseyi, Paris'teki merkez komiteye başvurdu ve tahmin edileceği üzere komite pariente'nin tarafını tuttu. Bu durum konseyi yabancılaştırdı ve konsey okula sağlanan desteği kesti ve İbranice ve Türkçe eğitim verilecek olan Keter Toran'ın tacı okulunu kurdu. Baş haham Abraham Palaksi iki tarafı uzlaştırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bu arada Pariente, okul komitesinin önde gelen üyelerinden Elia Ganon ile sorunlar yaşamaya başlamıştı. Ganon, okulun yönetiminde daha doğrudan söz sahibi olmak istiyordu. Ganon, hayırsever Baron de Hirsch'in İstanbul ziyaretinde Anadolu'da kurulacak okullar için 50 bin frank bağış sözü alarak büyük bir başarı elde etmiş gibi görünüyordu. Pariente bu haberi duyunca çok öfkelendi. Hirsch, 1881'de İzmir'deki yeni Alliance okul binaları için önemli miktarda bağış yapmış ve düzenli olarak hayır işlerine katkıda bulunmuştu. Ancak bağışları her zaman Alliance aracılığıyla yapılmıştı. Pariente, Gano'nun parayı ne tür gelişi güzel kullanabileceğinden şikayet etti ve Merkez Komite, Hirsch Paris'e döndüğünde müdahale ederek bu sözü fiilen geçersiz kıldı. Bu bölüm, okul komiteleri ve müdürler arasındaki yetkiler konusundaki gerilimleri iyi bir şekilde göstermektedir. İttifak, yerel destek için komitelere güvenmek istese de, ilişki çoğu zaman fırtınalı bir hale aldı. Bu örgütlerin parçası olan birçok önemli kişi topluluklar içindeki güç mücadelelerine doğrudan dahil oldu ve okulları da bu kavgaya sürükledi. Zamanla ittifakın kendisi de komitelerin faydalarından çok zarar getirdiğine ikna oldu. Bu arada İzmir cemaatinde, yine Gabela meselesi üzerinden yeni bir çatışma patlak verdi. İktidardaki cemaat meclisinin birçok muhalifi, et vergisinden elde edilen gelirleri baltalayarak meclisi devirmeye çalıştı. Bir aşkenazi kasap, Gerekli vergileri ödemeden koşer et satmaya başladı ve sonunda aynı amaçla İzmir dışından bazı sefarad ritüel kasaplar getirildi. Her iki taraftan da karşılıklı suçlamalar yükseldi, tüm cemaat kurumlarının faaliyetleri durdu ve Türk yetkililer müdahale etmek zorunda kaldı. İttifak bu gelişmelerden dehşete düştü ve cemaat konseyi yakın zamanda düşmanca bir tavır sergilemiş olsa da, Levant'taki hiçbir Yahudi cemaatinin bu temel gelir kaynağı olmadan kurumsal olarak ayakta kalamayacağının farkında olduğu için Gabela'nın kapatılmasını onaylamadı. Örgütün genel sekreteri Isidor Loeb, 1888'in sonunda İzmir'e geldi ve 10 yıl önce Veneziyani gibi iki tarafı uzlaştırmayı başardı. Gabela korundu ve ittifak okuluna verilen destek yenilendi. Loeb, Keter Torah Okulu'nun, çok sayıda okul çağındaki çocuğun ve çok az okulun bulunduğu bir cemaate iyi hizmetler verebileceğini düşünüyordu. Ancak Keter Torah uzun süre ayakta kalamadı. 1892'de kapılarını kapattı. İzmir'de, diğer yerlerde olduğu gibi, ittifak okulları her zaman bu tür çatışmaların ortasında kalmıştır. Yerel kaynaklardan herhangi bir destek aldıkları anda, Topluluklardaki iktidar mücadelesine karışmışlar ve bu mücadeleler her zaman gelir ve mali konular etrafında dönmüştür. Parientenin İzmir'deki kalışı, Küçük Asya ve Ege Yahudi Cemaatleri İttifakı'na katılımın olağanüstü bir şekilde artmasına tanık oldu. 1870'lerin sonlarında, örgüt ağını daha küçük cemaatleri de kapsayacak şekilde genişletmeye başladı. Cazes, 1875'te bu cemaatlerin İzmir'i örnek almak istediklerini ve yeni okullar kurmak istediklerini belirtmişti. Çanakkale, 1878'de bir ittifak okulu kurarak, büyük bir Yahudi merkezinin dışında bu hedefi gerçekleştiren ilk cemaat oldu. Pariente, örgütle yine propaganda yapmada özellikle Aktifti ve Turgutlu, Kassaba, Bergama, Pergamon, Aydın, Milas, Melasso ve Sakız gibi cemaatler 1879'a kadar ittifak yerel komiteleri kurmuştu. Bu cemaatlere sık sık seyahat etti ve yaşamları, gelenekleri, görenekleri ve eğitim kurumlarının durumu hakkında kapsamlı raporlar hazırladı. 1884 ila 85 yıllarındaki teftiş gezisi sırasında Bursa'ya yaptığı ziyaret, yerel ittifak okulunun kurulmasının yolunu açtı ve hem Sakız Adası'nda hem de Rodos'ta Yahudi eğitim kurumlarının durumunu yakından denetledi, bu iki adada da daha sonra ittifak okulları kuruldu. Büyük Yahudi merkezlerinde kurulan kurumlar, zamanla çevre bölgelerini de örgütün çalışmalarına açtı ve bu şehirlerdeki okul müdürleri bu gelişmede önemli bir rol oynadı. Selanik, Makedonya'daki Yahudi topluluklarını, Edirne, Trakya ve Doğu Rumeli'dekileri, İzmir ise Küçük Asya ve Ege adalarındakileri etkiledi. 1890'ların başlarında, Osmanlı İmparatorluğu'nun Yahudi-İspanyol kalbindeki ittifakın okul ağının büyük bir kısmı zaten kurulmuştu. Pariente, kendini sadece pedagoji görevleriyle sınırlamayan, aynı zamanda Yahudi elitinin önemli bir üyesi ve kamuoyunda tanınan bir kişilik haline gelen okul müdürlerinden biriydi. Şehirde yaşayan Avrupalılarla ve Yahudi cemaatinin önde gelenleriyle yakın ilişkiler sürdürdü. Pariente 1893'te ayrıldığında, ittifak artık dışarıdan müdahale eden radikal bir güç olarak değil, Yahudi toplumsal varlığının ayrılmaz bir parçası olarak algılanıyordu. Sonuç olarak, Türkiye'deki ittifakın öyküsünde dikkat çekici bir unsur ortaya çıkıyor, gelenekçi kesimlerden gelen muhalefetin nispeten zayıf olması. Şüphesiz ki önemli ölçüde güvensizlik ve muhalefet vardı. Ancak bu ciddi bir tehdit oluşturacak kadar güçlü değildi. Okulların kuruluşu, Türk Yahudiliğindeki daha muhafazakar grupların azalan gücünün bir belirtisiydi. Reformcular ve gelenekçiler arasındaki mücadele, ittifakın gelişinden önce, 1860'larda yaşanmıştı. 1862'de cayman ya getirilen yasağın tekrarı olmayacaktı. 1862-64 ila 64 krizinin Yahudi milletinin iç dini yönetimi için yeni tüzüklerle çözülmesi, Osmanlı Devleti'nin harekete geçmek zorunda kaldığında reformcuların yanında yer alacağına dair açık bir sinyal vermişti. Reformlar üzerindeki tüm büyük toplumsal çatışmalar, ittifak okullarının kurulmasından önce çözülmüştü. İttifak okulları çatışmayı tetiklemedi. Aksine, muhalefetin önceden etkisiz hale getirilmesi, öncelikle kuruluşlarını mümkün kıldı. Bu eğilim ışığında, okulların ilk yıllarına dair geleneksel imaj, gericiler ve fanatiklere karşı şiddetli mücadelelerle dolu yıllar olarak Türkiye örneğinde önemli ölçüde değiştirilmelidir. İttifakın gelişi öncesinde zemin iyi hazırlanmıştı. Okullar ve gelenekçiler arasındaki sürtüşme sonraki 10 yıllar boyunca devam etti. Bununla birlikte, muhalefet güçsüz hale getirilmişti. Türkiye'de ittifak kurumlarının varlığı bu yönden hiçbir zaman ciddi bir şekilde sorgulanmadı. Bu kurumların ayakta kalmasını sağlayacak yeterli sayıda yerel destekçi vardı. Bunların başında Frenkolar ve diğer ileri gelenler ile Avrupa tarzı okullara olumlu bakan maskilimler geliyordu. Hepsi 1860'lardaki çatışmalara katılmış ve ittifakı Türkiye'ye davet etmede etkili olmuşlardı. Örgüt, ağını kurmak için bu grupların aktif desteğine güveniyordu. İttifak, yerel yönetimden davet almadan asla okul kurmadı. Ancak, manevi destek yeterli değildi. Mali yardım da gerekliydi. Aslında, ittifak için en büyük baş ağrısı, ideolojik temellere dayalı gelenekçi muhalefetten ziyade, finansman sorunuydu. Yerel yönetimlerin faaliyetleri en iyi ihtimalle düzensiz olduğundan ve ellerinde az para bulunduğundan, düzenli finansman konusunda onlara güvenilemezdi. Sonuç olarak, tüm ittifak okulları, yerel yönetimlerin daha varlıklı kesimlerinin desteğine, öğrencilerden alınan öğrenim ücretlerine ve özellikle 1873'teki giriş vasiyetinden sonra Paris'ten gelen yardımlara dayanan özel kurumlar olarak faaliyet gösterdi. Prensip olarak, merkez komite okulların mali açıdan kendi kendine yeterli olmasını istiyordu. Bu, asla gerçekleşmeyecek bir umuttu. Kuruluş yıllarında başlayan Paris ve yerel yönetimler arasındaki para çekişmesi, Türkiye'deki ittifak kurumlarının varlığı boyunca aralıksız devam etti. Genel olarak Batı Yahudiliğinin ve özellikle ittifakın artan prestijinin bir kanıtı olarak, Örgüt kendisini birçok yerel çatışmada giderek daha fazla arabulucu rolünde buldu. Alternatif bir güç merkezi olarak anlaşmazlıkları çözmek ve topluluğun iç siyasi evrimini etkilemek için hareket edebilirdi. Fransız konsistori sistemi gibi iyi kurulmuş bürokratik idari yapılar, Türkiye Yahudileri de dahil olmak üzere İslam topraklarındaki Yahudilerin yerel geleneklerine yabancıydı. 1865 tüzüğü bir konsistori sistemine yol açabilirdi, ancak Osmanlı Devleti'nin aktif desteği olmadan bunu yapamazdı. Osmanlı Devleti, Yahudi topluluğuyla aracı olarak kurumlardan ziyade bireylerle muhatap olmayı tercih etmeye devam etti. Bu nedenle Moşe Halevi, uzun görev süresi boyunca sadece vekil baş haham olarak atandı ve cemaat konseylerinden vazgeçildi. Bu durum, tebası arasında çok fazla temsili kurum olmasını tercih etmeyen Abdülhamid rejimini memnun etti. İmparatorluktaki Yahudiler için gerçek bir idari sistemin yokluğunda ve bunun sonucunda ortaya çıkan toplumsal istikrarsızlıkta, ittifak okulları, dışarıdan aldıkları destek sayesinde bir nebze olsun uzun ömürlü olabilen tek yerel kurumlardı. Örgütü davet eden ve faaliyetlerini destekleyen elit kesim, zaman zaman okulları toplumsal çatışmalara da sürükleyebiliyordu. Ancak, genellikle bağımsızlıkları sayesinde kendilerini bu çatışmalardan kurtarmayı başarıyorlardı. Yerel topluluklardan gelen sübvansiyonlar meselesi periyodik krizlere yol açsa da, nihayetinde özel kurumlar olarak kalmaları da onları iflas etmekten kurtardı. İttifak, 19. yüzyıl Avrupa'sında giderek devletin kontrolüne geçen toplumsal yaşamın bir yönünü, yani eğitimi devraldı. Osmanlı devletinin bu alandaki göreceli yokluğu ittifakın Türkiye'deki faaliyetleri için elverişli bir zemin yarattı. Zayıf gelişmiş toplumsal kurumlar neredeyse hiç direnç göstermedi ve örgüt tarafından yavaş yavaş ele geçirildi. Okullar topluluğunkine paralel bir güç ve etki ağı oluşturdu. Yavaş ama emin adımlarla Türk Yahudi yaşamının kenarından tam merkezine doğru ilerlediler. 4 Türk Yahudilerinin eğitimi, ittifak okullarında verilen eğitim türü başka yerlerde ayrıntılı olarak incelenmiştir ve burada sadece kısa bir özet sunacağım. Bu okulların tamamı ilk öğretim kurumları olarak başladı. İlk yıllarda, yöneticiler önemli ölçüde hareket özgürlüğüne sahipti ve her zaman Paris'teki merkez komitenin isteklerini yerine getirirken, öğretimi uygun gördükleri şekilde denetleyebiliyorlardı. Bu durum, Merkez Komite'nin okul programını belirlediği 1883 ila 84 yıllarında değişti. Öğretmenlere gönderilen yeni talimatlara göre, öğrencilerin okulda geçirmeleri gereken 4 yıla karşılık gelen 4 sınıf olacaktı. Buna ek olarak, küçük çocuklar için bir tür anaokulu oluşturacak 2 ek sınıf daha olabilirdi. Öğretilen dersler arasında din eğitimi, İncil tarihi, İbranice, okuma, yazma, Çeviri ve dil bilgisi, yazılı ve sözlü Fransızca, aritmetik, coğrafya, tarih, fizik ve doğa bilimlerinin temelleri, Fransız kaligrafisi ve yararlı bir dil yer alıyordu. Kız okullarında ayrıca dikiş de öğretilecekti. Tüm okullarda eğitim dili Fransızcaydı. Program yıllar içinde genişletildi ve genellikle 4 yıllık okul, her sınıfta alt bölümlerle birlikte 7 ve 8 yıllık bir okula ortaokul seviyesine ulaştı. 1903’teki yeni yönergelerde kabul edilecek öğrencilerin yaşı 6 ile 15 arasında belirlendi. Fransa’daki çoğu okulun kullandığı sistemde olduğu gibi konular eş merkezli bir şekilde işlendi. Tüm materyaller bir yılda çalışıldı ve ardından her bir sonraki yılda daha derinlemesine ve ayrıntılı olarak incelendi. Öğretmenler ve ahlak kurma dürtüsü Yeniden yapılanma programı, ittifakın eğitim faaliyetlerinin parametrelerini belirledi. Ahlak eğitimi ve modernleşme, eğitim çalışmalarının dayandığı iki kutbu oluşturdu. Bu durum, 1896 tarihli bir genelgeyle iyi bir şekilde örneklendirilebilir. İttifakın amacı neydi, neydi? Öncelikle, yüzyıllarca süren baskı ve cehaletle yozlaşmış topluluklara, çevrelere, batı medeniyetinin ışığını saçmak, ardından, Çocuklara temel ve rasyonel bir eğitim vererek, seyyar satıcılıktan daha güvenli ve daha az hor görülen işler bulmalarına yardımcı olmak, son olarak, ruhları batı fikirlerine açarak, toplulukların faaliyetlerini ve gelişimini felç eden bazı eski önyargıları ve batıl inançları ortadan kaldırmak. Ancak buna ek olarak, ittifakın eylemi esas olarak Yahudi gençliğine ve daha sonra Yahudi nüfusunun tamamına teknik bir eğitimden ziyade ahlaki bir eğitim vermeyi, yarı bilginler yerine hoşgörülü, iyi kalpli, yurttaş ve Yahudi olarak görevlerine bağlı, kamu yararına ve kardeşlerine adanmış, modern dünyanın ihtiyaçlarını eski geleneklere saygıyla uzlaştırmayı bilen insanlar yetiştirmeyi amaçlıyordu. Bu metin, ittifakın eğitim ideolojisi için neredeyse paradigmatik bir örnektir. Batılılaşma yoluyla ilerleyen yeniden doğuş, yalnızca güvenli işler edinmek için gerekli becerileri kazanmakla kalmayacak, aynı zamanda ahlaklı, dürüst ve iyi Yahudilerden oluşan bir yurttaş topluluğu oluşturacak yozlaşmış nüfusları ıslah edecektir. Ahlak eğitimi, okullara emanet edilen görevlerin en önemlisi olarak kabul edildi. Bu, ittifakın uygarlaştırma misyonunun özünü oluşturuyordu. Ne merkez komite ne de öğretmenler, çalışmalarını misyonerlerin çalışmalarına benzetmekten çekinmediler. O dönemde merkez komite genel sekreteri olan Narcis Levin için öğretmenler ilerlemenin misyonerleriydi. Öğretmenler ayrıca kendilerini sık sık seküler misyonerler olarak da tanımladılar. İttifakın misyonu, 1903 tarihli talimatlarda daha da ayrıntılı olarak ele alındı. Özellikle Doğu'da ilkokulların amacı, öğretimden ziyade eğitimdir. Eğitim, hem entelektüel hem de ahlaki eğitimi içerir. Öğretimin bütünü ahlaki bir içeriğe sahip olmalı, gizli yollarla ve sürekli ama görünmez çabalarla çocuğun ruhunu ve maneviyatını yükseltmeyi hedeflemelidir. Öğretmenin başlıca amaçlarından biri, özellikle Doğu halkları arasında az çok yaygın olan kötü alışkanlıklarla, egoizmle, kibirle, abartılı duygu ifadeleriyle, duygusuzluğuyla, güce ve şansa körü körüne saygıyla ve küçük tutkuların şiddetiyle mücadele etmektir. Çocuğa aşılanmaya çalışılan erdemler; vatan sevgisi, tüm insanlara sevgi, anne babaya sevgi ve saygı, hakikat sevgisi, karakter onuru, duygu asaleti, kamu yararına sevgi, dayanışma ruhu, çalışma sevgisidir. İttifakın yerel halk üzerindeki algısı 19. yüzyılın ortalarında Batı Yahudi kamuoyunda Doğu Yahudileri hakkında hakim olan olumsuz imajdan şekillenmişti. Bu durum değişmeyecekti. Bu nedenle eğitimin ahlaki yönüne, öğretimle ilgili diğer tüm kaygıların ötesinde öncelik verildi. İttifak öğretmenlerinin çoğu, yerel halkın kötü alışkanlıklarına sürekli olarak karşı çıkıyordu. Daha sonra Filistin'de İbranice'nin yeniden canlanmasında önemli bir rol oynayacak olan Nisim Behar'a göre, İstanbul'un büyük Yahudi mahallelerinden biri olan Balat Yahudileri, 1875'te huysuz, gürültücü, bencil, para kazanma yöntemleri konusunda pek de titiz olmayan, her türlü çalışmanın düşmanıydı. 25 yıl sonra aynı topluluk hakkında yazan başka bir öğretmene göre, İstanbul Yahudileri ahlaksız değildi. Çünkü ahlaksız olmak için iyi ile kötü arasındaki farkı ayırt edebilmek gerekiyordu. Aksine, ahlaksız idiler. Bu şaşırtıcı değildi. Çünkü 400 yıllık kölelik tüm iyi içgüdülerini yok etmiş, geriye sadece hile ve yalan, bunların hepsi köle halkların kötü alışkanlıkları kalmıştı. Bursa'da başka bir çağa ait önyargılarını ve batıl inançlarını kıskanç bir inatla koruyorlardı. Derin cehalet, pislik, dil ve davranışlardaki bayağılık, haysiyetin tamamen yokluğu, herhangi bir ağır iş yapmaktan kaçınma, işte Bursa'daki dindaşlarımızın çoğunu karakterize eden özellikler bunlar. 1902'de Aydın'dan yazan bir öğretmene göre, bu Doğu ülkesinin özellikleri kayıtsızlık ve tembellikti. İttifak öğretmenleri örneğinde olumsuz algıya ek bir boyut kazandıran şey, kendilerinin de Doğu kökenli olmalarıdır. Başlangıçta örgüt, öğretmenlerini Paris'teki hahamlık semineri öğrencilerinden seçmişti ve çoğu Alsas kökenliydi. Uygun personel bulmanın zorluğu, yeni bir eylem planının benimsenmesine yol açtı. 1867'de ittifak, Paris'te bir öğretmen yetiştirme okulu olan École Normale Israélite Orientale'yi, ENIO, kurdu. Bu tarihten itibaren örgüt, öğretmenlerini yalnızca Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki kendi okullarının mezunlarından seçti. En iyi öğrenciler, eğitimlerinin sonunda bir sınavı geçerek öğretmen olarak yetiştirilmek üzere Paris'teki İttifak Ekol Normale'ye gönderildiler. Eğitimlerini tamamladıktan sonra, Akdeniz Havzası'ndaki İttifak okullarında yönetici ve öğretmen olarak görevlendirildiler. Ne yazık ki, arşivler mevcut olmadığı için Paris'te bu öğrencilere verilen eğitim türü hakkında bilgi son derece sınırlıdır. Başlangıçta, ENO'nun Fransız öğretmen okullarına benzer 3 yıllık bir programı vardı. Bu eğitim süresinin sonunda, öğrenciler Fransız ilkokul öğretmenlerinin öğretmenlik yapmadan önce almaları gereken diploma olan bir evet elementeir için Fransız ulusal sınavını geçmek zorundaydılar. Buna ek olarak, İbranice, Yahudi tarihi, İncil ve diğer Yahudi konularını da öğrenmeleri gerekiyordu. 1876'da bir yıl daha eğitim eklendi ve Fransız eğitim sistemi tarafından tüm enstitücüler için bir gereklilik olarak belirlenen bir evet süperiyör sınavına girmek zorunlu hale geldi. Kızlar da aynı programı izlediler, ancak İbranice öğrenimleri isteğe bağlıydı ve Paris'teki iki Yahudi kız eğitim kurumunda, İnstitüt Bischofsheim ve Madame Izeck yatılı okulunda derslere katıldılar. Geriye dönüp bakıldığında, ittifakın öğretmen kadrosunun büyük bir bölümünün Osmanlı İmparatorluğu'nun Yahudi-İspanyol topluluklarından geldiğini belirtmek önemlidir. 1869 ile 1925 yılları arasında öğretmen olan 403 erkek ve kadın ENO mezunundan, biyografik bilgileri mevcut olan, yaklaşık %60'ı, Günümüz Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarına denk gelen bölgeden gelmektedir. Bu oran, kadın öğretmenler söz konusu olduğunda %70'e yaklaşmaktadır. Nitekim, yalnızca günümüz Türkiye sınırları içindeki topluluklar, örgütün erkek öğretmenlerinin %34,8'ini ve kadın öğretmenlerinin %48'ini sağlamıştır. Bu rakamlar ittifakın en uzun süre faaliyet gösterdiği ülke olan Fas'ın %11,1'lik oranıyla büyük bir tezat oluşturmaktadır. Birçok öğretmenin belirttiği gibi, ana dili Yahudi İspanyolca olan öğrenciler, Yahudi Arapça veya Yahudi Farsça konuşanlara kıyasla akraba bir roman dili olan Fransızcayı öğrenmeyi çok daha kolay bulmuşlardır. Fransızca bilgisi, ENUO kabulü önemli ölçüde kolaylaştırmıştır. Tanca ve Tetuan'daki büyük Yahudi topluluklarıyla İspanyol Fas'ı buna bir örnektir. Fas'tan gelen 31 erkek öğretmenin 22'si ve 9 kadın öğretmenin tamamı, Yahudi topluluklarının da Yahudi İspanyolca konuştuğu bu bölgeden gelmektedir. Dahası, 19. yüzyılda batıya giderek daha fazla açılan bir imparatorluğun parçası olan Yahudi İspanyol kültürel bölgesi, batılılaşma sürecine daha açık olmuştur. Bu iki faktör, ittifak öğretmen kadrosunda Yahudi İspanyolca konuşanların baskın olmasına katkıda bulunmuştur. İttifakta bir kariyer, bu yolu seçenler için önemli bir sosyal yükseliş anlamına geliyordu. Çoğunlukla yoksul geçmişlerden gelen öğretmenler, gönderildikleri toplulukta saygın bir konuma ulaşmayı hedefleyebilirlerdi. Batının tüm prestijine sahip bir örgütle olan ilişkileri, öğretmeni önemli bir kişiliğe, özellikle küçük topluluklarda, bundan böyle yönetici elit arasında yerini alacak bir figüre dönüştürüyordu. Kadınlar söz konusu olduğunda, ittifakta öğretmen olmak devrim niteliğinde bir eylemdi. Yerlerinin geleneklerle katı bir şekilde kontrol edildiği son derece ataerkil toplumlardan gelen Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan genç Yahudi kadınlar için ittifakta kariyer yapmak, bağımsız bir yaşam sürmek isteyenler için belki de tek seçenekti. Şaşırtıcı ve açıklanması zor olan şey, 19. yüzyılda Levant'taki ebeveynlerin, kız çocuklarının 14 yaşında eğitim için Paris'e gitmelerine ve ardından yabancı topraklardaki uzak görevlere atanmalarına rıza göstermeleridir. Bu tür yüzlerce vakanın varlığı, geçen yüzyılda Orta Doğu'daki Yahudi kadınların konumundaki değişikliklerin daha fazla incelenmesi gerektiğine işaret etmektedir. Paris'teki ittifak öğretmen yetiştirme kurumlarından mezun olanlar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki kariyerlerine ittifak ideolojisiyle tamamen donanmış olarak başladılar. Hepsi de Acemilerin coşkusuna sahipti. Öğretmenler için Batı, mutlak iyiliği temsil ediyordu ve Batılılaşma, Doğu'daki Yahudi topluluklarını rahatsız eden tüm sorunların evrensel çaresiydi. Doğu'daki geleneksel Yahudi toplumlarına yönelik bazen şiddet içeren eleştirileri, kendi kültürlerinin ve toplumlarının değerlerini reddetme yolunda izledikleri yolu meşrulaştırmaya yönelik öz haklı bir coşkunun tüm izlerini taşıyordu. Bir grup olarak, sefarad dünyasında ilk agresif bir şekilde batılılaşmış ve batılılaşmaya çalışan yerli elit kesimi oluşturdular. Öğretmenler ve İttifak Merkez Komitesi arasında müfredat konularına ilişkin bireysel sorular, özellikle de ayrıntılar konusunda farklılıklar olsa da, 20. yüzyıldaki birkaç istisna dışında, aralarındaki yazışmalar iki taraf arasında herhangi bir ideolojik farklılığı ortaya koymamaktadır. Öğretmenler, Merkez Komitesi gibi, misyonlarına sıkı sıkıya ve coşkuyla inanıyorlardı. Neredeyse hepsinin yıllar boyunca tekrarladığı gibi, Batı eğitimini veren okul, Doğu Yahudilerinin yeniden doğuşunun başlıca aracı olacaktı. İttifak tarafından sunulan eğitim kültü, büyük ölçüde 19. yüzyılda Avrupa Yahudiliğinin özgürleşme sürecinin özel doğasından besleniyordu. Yukarıda tartışıldığı gibi, yasal özgürleşme ve Yahudilerin ıslahı, yani modern uygarlığa eğitimleri, Fransız ve aslında Avrupa Yahudiliğinin büyük bir bölümünün elitleri için aynı madalyonun iki yüzüydü. Bu dünya görüşünün Batı ve Doğu Yahudiliği arasındaki ilişkinin tüm yönlerini etkilemesi ve ittifak okullarındaki eğitimi şekillendirmesi şaşırtıcı değildir. İttifakı, Batı ve Doğu arasındaki temelde emperyalist bağın içine yerleştirmek de kolaydır. Gerçekten de, örgüt büyük ölçüde zamanının ve yerinin bir ürünüydü ve doğuya yönelik olumsuz bakış açısı, sanayi devriminin getirdiği maddi kazanımların coşkusuyla ahlaki üstünlüğüne ikna olmuş 19. yüzyıl Avrupa'sında yaygın olan bir bakış açısıydı. Bu Avrupa'nın ve daha spesifik olarak, Fransız dilini ve kültürünü yaymayı amaçlayan bir medenileştirme misyonuna ilişkin Fransız kaygısının yankıları, ittifak tarafından benimsenen varyantında büyük ölçüde mevcuttur. Fransız devletinin Cezayir'de yerliler için kurduğu, temizlik, titizlik, itaat, nezaket, samimiyet, açıklık, Dürüstlük, iyilik erdemlerini aşılayarak batılılaştırmayı ve ikiyüzlülük gibi doğuya özgü kötülükleri ortadan kaldırmayı amaçlayan okulların ahlaki amaçları, yukarıda alıntılanan genelgelerinde görüldüğü gibi ittifak tarafından benimsenenlerle aynıdır. İkincisi, misyonu konusunda oldukça açık bir şekilde şu ifadeyi kullanmıştı, tarihsel veya siyasi olaylar nedeniyle Batı medeniyetinin dışında kalan Yahudi gruplarını Batı medeniyetine entegre etmek. Ancak, emperyalist söylemin yerliler hakkındaki söylemiyle ittifakın Doğu Yahudileri hakkındaki söylemi arasındaki benzerliklere aşırı vurgu yapılması, örgütün Yahudi dünyasındaki daha büyük genel gelişmeleri de gölgeleyebilir. Zira hem emperyalizmin hem de ittifakın benimsediği ahlakçı ve medenileştirici gündem, 19. yüzyıl Avrupa'sında alt sınıfları ve halk kültürlerini dönüştürme ve medenileştirme yönündeki temelde Burjuva girişiminin bir uzantısından başka bir şey değildi. 1815 ile 1882 yılları arasında Fransa'da kademeli olarak kurulan eğitim sisteminin tüm amacı, geleneksel halk kültürünün yerini almayı hedefleyen, resmi olarak desteklenen bir kültürü okul aracılığıyla yaymaktı. Üçüncü Cumhuriyet'in eğitimcisi, doğudaki ittifak öğretmeni gibi, bu yüksek burjuva medeniyetinin misyoneriydi. İnsan ve vatandaş yetiştirmek, Fransız devriminden bu yana Fransa'daki cumhuriyetçi eğitimin temel hedefleriydi. Condillac ve Russo tarafından popülerleştirilen insan doğasına ilişkin sansasyonel görüş, eğitimi toplumun tüm sorunlarına çare olarak görüyordu, çünkü eğitim, bireyin oluşumunda merkezi bir unsur olarak kabul ediliyordu. 19. yüzyıl Fransa'sındaki tüm eğitim reformları, cumhuriyetçi olmayan rejimler altında bile bunu aksiyomatik olarak kabul etti. Orleansçı monarşi döneminde, 1833 tarihli Gizot Eğitim Yasası, insan yetiştirmek için ahlaki eğitimi okulların ilk görevi olarak listeledi. Bu, 1880'lerin başlarındaki feri eğitim yasasıyla daha da vurgulandı. Jules Ferry, 1883'te Fransa'daki ilkokul öğretmenlerine gönderdiği bir mektupta, öğrencilerin etik ve yurttaşlık ve ahlakın temel ilkeleri konusunda eğitimini son derece önemli olarak sıraladı. İttifakın liderliği, liberal eğitim anlayışından derinden etkilenmişti. 1. Karl ve Ferdinand Bison gibi önde gelen eğitimciler, kuruluşun ilk yıllarında da ders vermişlerdi. İttifak okullarında benimsenen eş merkezli eğitim ilkesi, 1868'de tüm Fransız ilkokulları için kabul edilen Grierd yönetmeliğinde önerilen sistemle aynıydı. Nitekim insan ve vatandaş yetiştirme hedefi, yeniden doğuş göreviyle aynıydı. İttifakın eğitim faaliyetleri, Fransız devrimi sırasında Abbe Gregoré'nin raport sur la nécessite et les moyens d'unitir les patois et Universalizer lusage de la langue française, 1794 adlı eseriyle başlattığı ve üçüncü cumhuriyet döneminde öğrencilerini patoy konuşmaları nedeniyle cezalandıran enstitücü ile doruk noktasına ulaşan tüm popüler yerel kültürlere yönelik saldırıyı kapsayan bir süreklilik içinde en iyi şekilde anlaşılabilir. Fransız Yahudileri, Bretonlar ve Provençallar gibi, 19. yüzyıl boyunca gallileştirme süreciyle karşılaşan Fransa'daki birçok gruptan biriydi. Yerel kültürler hakkındaki baskın metropol söylemini derinden içselleştiren ittifak, bu süreci Fransa sınırlarının ötesine yaydı. Bu bakış açısıyla, ittifakın yerel toplulukların tüm kötülüklerine yönelik saldırısıyla ortaya çıkan ahlaki dürtü, Yahudi bağlamında, 19. yüzyıl Fransa'sında okula emanet edilen daha büyük ahlakileştirme çalışmasının bir varyantı olarak görünmektedir. 1880'lerde Fransa'daki ilkokulların resmi programı tarafından düzeltilmesi hedeflenen yerel köylü nüfusundaki batıl inançlar ve ön yargılar gibi kusurlar ve kişisel haysiyet, öz saygı ve tevazu gibi olumlu erdemlerin yayılması, ittifakın genel talimatlarında ifade edilenlerle aynıdır. Sonuç olarak, hem emperyalist pedagoji hem de ittifakın pedagojisi, Fransız okullarının önce metropol Fransa sınırları içinde üstlendiği daha büyük medenileştirme misyonunun varyantlarıydı. İttifakın misyonu esasen babacan bir misyondu. Örgüt için Doğu Yahudisi bir çocuk gibiydi ve kötü alışkanlıklarından uzaklaştırılmak üzere eğitilmesi gerekiyordu. 1869'dan 1892'ye kadar Merkez Komite Sekreteri olan ve seçkin bir Yahudi bilgini olan Isidor Loeb, bu Yahudilerin çocuklar, düşüncesiz, hafif meşrep, yüzeysel olduklarını düşünüyordu. Hasköy'deki okul müdürü için yerel Yahudiler, cehalet yüzünden günah işleyen çocuklar gibiydi. Örgütün personeli de bu babacan yaklaşıma tabiydi. Öğretmen, üstlerine karşı göstermesi gereken saygıyla merkez komiteye yazmak zorundaydı. Uygun kitaplar okuyarak eğitimine devam etmekte yükümlüydü. Öğretmenler evlenmek için merkez komiteden izin almak zorundaydı. Başka örgütlere üye olamazlar ve dergi ve gazetelere yazı yazmaları yasaktı. Paris'teki genel sekreter, Öğretmenlerden gelen mektuplardaki dil bilgisi hatalarını işaretliyor ve sık sık posta yoluyla bunlara ilişkin gözlemlerde bulunuyordu. Öğretmenlerin okul kütüphanesi için sipariş ettiği kitaplar önce merkez komite tarafından inceleniyordu. Bu taleplerden birinde Isidor Loeb tarafından birkaç kitap uygunsuz bulundu. Louis Blanche'ın Fransız devrimi yorumu yanlıştı, George Sand'ın romantizmi şiddetliydi ve Goncourt kardeşlerin naturalizmi çılgın ve sağlıksızdı. Merkezileşme, öğretmenlerin hareket özgürlüğüne ciddi sınırlamalar getirdi. Babacanlık, Paris'teki İttifak Merkez Komitesi üyelerinin temelde burjuva bakış açısına dayanıyordu ve o dönemde yoksullar sorunu hakkındaki kabul görmüş görüşleri yansıtıyordu. Merkez komite üyelerinin çoğu, Paris'teki Yahudi hayır kurumları ve eğitim kuruluşlarıyla, örneğin Paris İsrailli Çıraklar ve İşçiler Patronaj Derneği ve Paris Consistoire'nin Okullar Komitesi ile ilişkiliydi. Bu derneklerin ve komitelerin temel görevi, Yahudi yoksulların eğitimini organize etmek ve onlara mesleki eğitim sağlamaktı. Çalışma, dürüst işçiler, sadık Yahudiler ve iyi Fransızlar yetiştirme hedefiyle hem ahlaki hem de pratik eğitimi içeriyordu. Bu, elbette, Doğu Yahudileri İttifakı'nın da amacıydı, ancak iyi Fransızlar yerine, Doğu Yahudilerinin teorik olarak kendi ülkelerinin iyi vatandaşları olmaları gerekiyordu. İttifakın tutumu, liderliğinin Fransa'daki hayırseverlik ve eğitim alanındaki deneyiminden önemli ölçüde etkilenmiş ve aynı sorunlara aynı çözümleri uygulamıştır. Bu nedenle, aşağıda açıklanacağı üzere, örgüt tarafından Akdeniz Havzası'nda kurulan mesleki eğitim sistemi, Fransa'daki Yahudi yoksullar için var olan sistemin bir kopyasıydı. Yerli yoksulların ve Doğu Yahudilerinin algıları büyük ölçüde örtüştüğü için, Alliance Ecole Normale Israelite Oriental öğrencilerinin ilk olarak 1865'te Fransız Yahudilerine mesleki eğitim vermek amacıyla kurulan Paris'teki Ecole de Travail'de barındırılması uygun oldu. Narcis Levin burada Yahudi işçiler için akşam kursları düzenledi. Buna paralel olarak, Alliance öğretmenleri olarak yetiştirilen kızlar, Bischofsheim Kız Ticaret Okulu'nda kurslara katıldılar. İttifakın asıl amacı Doğu Yahudi topluluklarının yoksullarını üretken, faydalı toplum üyelerine dönüştürmek olduğundan, okulların öğrencilerini aşırı eğitebileceği endişesi vardı. Bu, o dönemin çoğu eğitimcisinin ortak korkusuydu, aşırı eğitim, sınıf dışı bireylerin yaratılmasıyla sosyal istikrarsızlığa yol açacağı şeklinde algılanıyordu. Bu nedenle, Merkez Komite, muhasebe ve ticaret derslerinin verileceği ek sınıfların okullara eklenmesi yönündeki yerel yönetimlerin taleplerine uzun süre direndi. Ona göre, okul programı ticaretle uğraşmak isteyenlere gerekli becerileri kazandırmak için yeterliydi. Birçok okul müdürü, Yahudi yoksulların el işiyle uğraşmayı sevmemesinden rahatsızdı. Onlara göre, eğitimlerine devam etmeleri teşvik edilmesi gerekenler zenginlerdi, yoksullar değil. İstanbul Bölge Komitesi Başkanı İshak Fernandez de bu görüşü paylaşıyordu. Ona göre, okullarda yoksul sınıfa verilen eğitim yeterliydi ve öğrencilerin ve velilerin ticaret alanındaki kariyerlere daha az ilgi duyup, el sanatlarına daha çok yönelmelerini isterdi. İttifak Müfettişi Benedikt. İstanbul'daki Galata ve Hasköy okullarındaki eğitim seviyesinin Paris'teki cemaat ve Consistoire okullarından daha yüksek olduğunu görmekten oldukça memnundu, ancak tüm bu eğitimin bu Yahudiler için gerçekten gerekli ve alakalı olup olmadığını kendine sormadan edemedi. Isidor Loeb Öğrencilerin Fransız edebiyatının büyük klasiklerini incelemeye fazla zaman ayırmadığından şikayet eden bir müdüre yazdığı mektupta, ittifakın amacının küçük kültürlüler yetiştirmek olmadığını belirtmişti. Bu öğrencilerin Lamartine ve Victor Hugo'nun güzelliklerini bilmelerine gerek yoktu ve gerçekten de takdir edebilecek yetenekte değillerdi. İttifakın kendi algısına göre, çalışmalarının özü ahlaki eğitim olmaya devam ediyordu. Birçok okul müdürü, öğrencilerin hayatlarının geri kalanında sigara ve alkolden uzak duracaklarına dair sertifikalar imzalamalarını sağlayarak sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıkları ortadan kaldırmayı kendilerine görev edinmişti. Okullarda karşılıklı yardımlaşma ve hayır kurumları kurularak dayanışma ve öz yardımlaşma erdemleri güçlendirilecekti. İttifakın ahlaki ekonomisinde, kız çocuklarının eğitimi ve Doğu Yahudi kadınının yeniden doğuşu çok önemli bir yer tutuyordu. Kadın, eş ve anne olarak, Yahudilerin ahlaki ve maddi durumunun iyileştirilmesi için vazgeçilmezdi. Krimi'ye göre, onurlu ve saf erkeklere sahip olmak isteniyorsa, kadınların durumunu zekalarına ve evsel erdemlerine saygı göstermek için yükseltmek gerekiyordu. Yeniden doğuşları daha da önemliydi çünkü en önemli değerleri çocuklara aktaracak olan anne kadındı. Kızlar kadın olur, kadınlar anne olur, ilk ilkeler anne aracılığıyla alınır, çocuğun kalbine yerleşen ilk fikirler anneden gelir. Öğretmenler için amaç açıktı, aydınlanmış, zevki sade, çalışkan ev hanımları, zeki, rollerinin bilincinde ve çocuklarını ciddi bir şekilde yetiştirmeye, iyi hazırlanmış, genç kadınlar yetiştirmek. Doğuya özgü tüm kötülükler ortadan kaldırılmalı ve kadınlar cehaletlerinden kurtarılmalıydı. Doğu kadını günün yarısını evde yüzeysel işlerle, diğer yarısını ise moral bozucu bir tembellikle, bardak bardak kahve içerek ve iskambil oynayarak geçiriyor, daha da kötüsü, kocası kadar hatta ondan daha fazla sigara içiyordu. Doğal olarak çocuklarını nasıl eğiteceğini bilmiyordu. Okul aracılığıyla iyi niyet, sadelik, gerçekten iyi, güzel ve faydalı olana duyulan sevgiyi öğrenecek ve bunları gelecek nesle aktaracaktı. İdeal, Avrupa Burjuvazisi'nin anne eğitimcisiydi. İttifakın bir genelgesi bunu özlü bir şekilde şöyle ifade ediyordu, tek hedefimiz, iyi anneler yetiştirmektir. İttifakın kadınlar hakkındaki söylemi, Fransız eğitimcilerinin bu konudaki kabul görmüş görüşlerini tekrar yankılıyordu. Russo zaten kadınların eğitimine, erkeklerin eğitimi için hayati önem taşıdığı gerekçesiyle öncelik vermişti. Victor Duruy annelerin oğulları üzerindeki etkileri nedeniyle annelerin eğitiminin önemini vurgulamıştı. Üçüncü Cumhuriyet için toplumun istikrarı, ailenin istikrarına, bu da eşe ve anneye bağlıydı. Jules Ferry'nin 1870'te yukarıda bahsedilen Krimiun'unkine yakın bir dille ifade ettiği gibi, Kadını kontrol eden her şeyi kontrol eder, önce çocukları, sonra da kocayı kontrol eder. İttifakın kadınlara yönelik eğitim ideolojisinin muhafazakarlığına rağmen, yerel bağlamda kadın eğitimine yönelik çalışmaları Orta Doğu'da devrim niteliğinde bir gelişme oluşturdu. Örgütün ortaya çıkışına kadar, geleneksel eğitim sisteminde kız çocuklarına yer yoktu. Çoğu, evde aldıkları eğitimle yetiniyordu. İttifak, kadın eğitiminin temel ilkesini getirdi ve bu ilke, sefaret toplulukları tarafından giderek yaygın bir norm haline geldi. Örgütün amacı kadınları iyi anneler ve eşler haline getirmekle sınırlı olsa da, okullarının kapılarını kız çocuklarına açarak onları cehaletten kurtardığı ve kadın nüfusuna yeni ufuklar açtığı tartışılmaz bir gerçektir. Kültürel ve entelektüel bakış açılarına yaklaşarak, eşler arasındaki ilişkiyi incelikli bir şekilde değiştirdi. İttifak feminist olmaktan çok uzaktı. Bununla birlikte, Avrupa'da muhafazakar olan şey, Orta Doğu'da radikal hale gelebilirdi. Sonuç olarak, ahlaki eğitim, ittifakın eğitim çalışmalarının itici gücünü oluşturmuştur. Yoksul ve cahil nüfusu ölçülü, çalışkan ve ahlaklı bir yurttaş sınıfına dönüştürme amacı, Belki de en iyi ifadesini 1906 yılında Aydın'daki bir ittifak yöneticisinin merkez komiteye gönderdiği bir mektupta bulmuştur. Nüfusun ahlaki durumundaki ilerlemeyi kaydeden yönetici, Avrupa zevkleri ve geleneklerinin hızla yayılması nedeniyle kasabadaki Yahudiler için daha iyi konutlara ihtiyaç duyulduğunu belirtmiştir. Bu nedenle, Yahudi nüfusunu derinden etkileyecek daha iyi okul binalarına ihtiyaç duyulmuştur. Okullarımızın kasabanın girişinde, tarlaların ortasında gururla yükseleceği gün gelecek. O gün, sanki sihirle, topraktan yükselen, temiz ve neşeli, şık küçük bahçelerle çevrili şirin küçük evler görülecek. Tıpkı annelerinin etrafındaki ürkek civcivler gibi, okul binalarımızın etrafına toplanıp yuva kuracaklar. Alt sınıflar için 19. yüzyıl Burjuva Ütopyası'nın bu oldukça lirik yorumu, İttifakın doğudaki geri kalmış Yahudi nüfusunu dönüştürme ve medenileştirme vizyonunun ruhunu olağanüstü derecede iyi yansıtıyor. Yahudi eğitimi, ittifak, batılılaşmanın öğrenciler arasında Yahudiliğe gerçek bir bağlılıkla el ele gitmesini amaçlıyordu. Nitekim, Yahudiliği son derece ahlaki bir din ve okullarda verilen eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak görüyordu. Yahudilik, Yahudilerin yüzyıllarca süren zulüm ve tarihte eşi benzeri görülmemiş bir baskıdan sağ çıkmalarını sağlayan içsel neşe ve enerji kaynağıydı. İttifakı kuranlar, şimdi onu yönetenler gibi, Doğu ve Kuzey Afrika'daki Yahudi nüfus arasında dini duyguyu güçlendirmek ve arındırmak, tüm öğrencilere ve onlar aracılığıyla ebeveynlerine ahlaki haysiyet fikirlerini aşılamak, onları iyi ve asil olan her şeye, Yahudiliğe, tarihine ve geleneklerine bağlamak istiyorlardı. Din eğitimi ve İbranice öğretimi, okulların müfredatında önemli bir yer tutuyordu. Erkek okullarındaki sınıflar haftada en az 5, en fazla 10 saat İbranice öğrenmek ve 1 ila 2 saat din eğitimi almak zorundaydı. Kız öğrenciler ise haftada sadece 2 saat İbranice öğreniyordu. İbranice, Kudüs okulunda nisan Behar hariç, canlı bir dil olarak öğretilmiyordu. Öğretimi, öğrencinin İncil'i ve dua kitabını anlamasını sağlamak üzere tasarlanmıştı. 7 yıl okulda kalan bir öğrencinin ideal durumda İncil'in tüm kitaplarını öğrenmiş olması gerekiyordu. Avrupalı maskilimlerin görüşlerini yansıtan ittifak, Talmud öğretiminin ilkokula ait olmadığını düşünüyordu. İncil dışındaki tüm kitapları İbranice öğretimi açısından yararsız görüyordu. İdeal olarak, ittifak tarafından ortaya konan program iyi bir Yahudi eğitimi sağlamayı amaçlıyordu. Ancak, bu hedefe ulaşılmasını engelleyen çeşitli faktörler vardı. İttifak tarafından belirlenen belki de en önemli faktör, İbranice öğretimi ve dini eğitimin yerel hahamların eline bırakılmasıydı. Bu hem siyasi bir hamleydi, çünkü yerel hahamların işbirliğini sağlıyordu, hem de bir zorunluluktu. İttifak öğretmenleri, Paris'teki çalışmaları sonucunda İbranice'ye iyi hakim olsalar da, dili öğretmek için eğitilmemişlerdi ve diğer derslerin öğretimiyle çok meşgul oldukları için buna fazla zaman ayıramıyorlardı. Türkiye'deki bazı ittifak okullarında yerel olarak işe alınmış çok iyi İbranice öğretmenleri vardı. Bununla birlikte, genel olarak, Fransızca ve diğer branş öğretmenlerinin Paris'te kaldıkları süre boyunca öğrendikleri modern pedagoji yöntemlerine maruz kalmamışlardı. Okullarda ezbere dayalı geleneksel dil öğretim yöntemi terk edilmişti. Müdürün İbranice gramerinin rasyonel bir şekilde öğretilmesini denetlemesi gerekiyordu. Yine de, yerel öğretmenler nasıl öğretileceğine dair modern bir eğitim almamışlardı. Yerel hahamları yabancılaştırma korkusuyla eleştirmekten çekinen müdürün denetimi, İbranice öğretimini ciddi bir temelde koordine etmek için yeterli değildi. İbranice öğretiminin düzeyi, yerden yere, öğretmenden öğretmene büyük farklılıklar gösteriyordu. Ancak genel olarak, öğrenciler için favori bir ders olmadığı anlaşılıyor. En yeni yöntemlere göre öğretilen Fransızca ile olumsuz bir şekilde karşılaştırılıyordu. Aynı okulda iki alternatif eğitim sisteminin bir arada bulunması, birinin tüm ilgiyi görmesi ve diğerinin arka plana atılması, İbranice öğretimine fayda sağlamadı. İttifak müfettişi ve bazı öğretmenler, özellikle Avrupa etkisinin çok yoğun olduğu İstanbul'un Galata semti gibi yerlerde, bazı ittifak okullarında dilin kötü öğretildiğini defalarca dile getirdiler. Fransızca, İbranice'yi gölgede bıraktı. Bir diğer önemli faktör ise ittifak öğretmenlerinin konuya gösterdiği nispeten düşük ilgiydi. Öğretmen kadrosu, agresif bir şekilde batılılaşmış ve batılılaşmaya çalışan bir elit kesimdi ve okul müfredatında kendi varoluş nedenini doğrulayan konulara daha fazla önem vermek zorundaydı. Öğretmenler, İbranice öğretiminin rasyonelleştirilmesine etkili bir şekilde müdahale etmeye çalışmadılar, Nisan Behar, Kudüs'te yine dikkat çekici bir istisna idi ve aslında yerel hahamlara ve onların batıl inançlarına duydukları küçümseme İbranice gibi konuların nispeten gayrimeşrulaşmasına katkıda bulundu. İttifak öğretmenlerinin, Edirne Okulu'nun müdürü Samuel Lupo'nun muhaliflerin tutumunu tanımlamak için kullandığı türden bir dili kullanmaları çok yaygındı, o, üyelerinin tamamı çok İbranice ve Talmud okumuş ve bu nedenle hilekarlığa yönelmiş saygın bir aileye mensuptur. İbranice eğitim seviyesini okullardaki seviyeyi yükseltmek ve Türk Yahudiliğini yeniden canlandırma planlarını ilerletmek için ittifak, yerel hahamlığı reforme etmeye ve batılılaştırmaya çalıştı. Okulları için gelecekteki İbranice öğretmenlerinin yeni haham elitinden gelebileceğini düşünüyordu. 1897'de, tanınmış Maskil İbrahim Dano'nun liderliğinde Edirne'de bir hahamlık seminerine mali destek sağlamaya başladı. Seminer 1899'da İstanbul'a taşındı. Kurum 1917'ye kadar varlığını sürdürse de, etkisi minimal düzeyde kaldı. Cemaatin mali desteğine büyük ölçüde bağımlı olan seminer, cemaat siyasetine karıştı ve fon sıkıntısı çekti. Türk ahamlığı üzerinde kayda değer bir etki yaratamadı. Merkez komite zaman zaman, Türk-Yahudi toplulukları arasında giderek daha belirgin hale gelen sekülerleşmenin aşırı tezahürlerinden bazılarını frenlemeye çalıştı. Bazı öğretmenlerinin batılılaşma hevesinin kabul edilebilir sınırları aştığının farkındaydı. 1 Haziran 1896 tarihli önemli bir genelgede, ittifak okullarının birçok mezununun dini uygulamaların en saygın olanlarına karşı skandal niteliğinde bir küçümseme sergilediğine dikkat çekti. Bu durum, okullarından geçmemiş gençlerin de aynı şekilde davranmasıyla hafifletildi. Ancak ittifak mezunlarının diğer okulların mezunlarından daha kötü olmaması yeterli değildi. İttifak onların daha iyi olmasını istiyordu. Çalışmalarının sonucunun Yahudi ruhlarında inancın sönmesi, ve görevlerini bu şekilde anlamayan öğretmenlerimizin düşüncemize ihanet etmesi veya onu yanlış yorumlaması üzücü olurdu. Açıklayıcı bir notta, genelge, bazı öğretmenlerin Yahudi meselelerine neden fazla önem vermediğine dair bazı nedenlere işaret etmeye devam etti. Cahil ve batıl inançlı toplulukların ortasına vardıklarında, hızlı ve gözle görülür sonuçlar elde etmeye, cehaletle tüm güçleriyle mücadele etmeye ve çocuklara Fransızca gibi dilleri öğretmeye, aritmetik gibi faydalı konuları öğretmeye çalışmışlardı. Ancak birçok durumda öğretmenler, özellikle çocuklar söz konusu olduğunda, eğitimin yeterli olmadığını, güçlü bir ahlaki disiplinle birleştirilmediğinde etkisiz, hatta zararlı olduğunu gözden kaçırmışlardır, din, bu ikincisini sağlamanın en doğal yoluydu. Hahamlık, ittifak okullarında Yahudi dini eğitimini düzenlemeye ve koordine etmeye yönelik çeşitli girişimlerde bulundu, ancak özellikle İstanbul'da gerçek bir toplumsal örgütlenmenin olmaması, herhangi bir reformun uygulanmasını imkansız kıldı. Merkez Komite, birkaç kez İbranice'nin doğrudan kendi personeli tarafından öğretilmesini sağlamaya çalıştı, ancak öğretmenlerin pek hevesli olmaması ve hahamlığın itiraz etmesi nedeniyle bu mümkün olmadı. Sonunda, başlangıçta benimsenen sistem devam ettirildi ve İbranice ve dini eğitim yerel hahamlara bırakıldı. Geriye dönüp bakıldığında, ittifakın İbranice Öğretmen Yetiştirme Okulu kurulması çağrılarına, bu ancak 1952'de FAS'ta yapıldı, kulak vermeyerek ciddi bir hata yaptığı açıktır, bu çağrılar arasında Nisan Behar'ın 1909'da yaptığı çağrı da yer almaktadır. İttifakın genel olarak eğitim alanındaki başarılarının özü, kendi öğretmenlerini yetiştirmesine ve topluluklarda zaten var olan eğitim sistemini atlayarak kendi eğitim sistemini uygulamaya koymasına dayanıyordu. Yerel toplulukların kaotik yapısı göz önüne alındığında, ittifak kurumlarının baştan beri bağımsızlıklarını ilan etmemiş olsalardı hayatta kalıp kalamayacakları şüphelidir. Ancak, Yahudi toplumunun geleneksel kesimlerini şiddetle eleştiren bir örgüt için paradoksal olarak, İbranice eğitim ve dini öğretim alanı geleneksel öğretmenlerinin, yani hahamların eline bırakıldı. O aşamada, Avrupa tarzı eğitimle rekabet edemezdi. Bir diğer çelişki ise örgütün kız okullarında Yahudi eğitimini ciddiye almamasıydı. Bu okullarda her kıza haftada en fazla 2 saat İbranice ve din eğitimi veriliyordu. İttifak, geleneksel eğitimi kızları ihmal etmekle, belirli duaların okunmasından başka bir şey öğrenmelerini önemli görmemekle eleştirdi. Ancak kendi okullarını açtığında, kız çocukları için Yahudi eğitimini önemsizleştirerek geleneksel tutumu tekrarladı. Bu durum, örgütün, geleceğin annelerinin doğru yetiştirilmesinden doğrudan sorumlu olan eğitimci olduğu ve geleceğin anneleri olan kız çocuklarının eğitiminin belirleyici öneme sahip olduğu görüşü göz önüne alındığında daha da dikkat çekicidir. Bu paradokslar, ittifak ideolojisinin doğasında var olan çelişkilerden, aynı anda dengelemeye çalıştığı İsrailci ve evrensel bileşenleri arasındaki çözülmemiş gerilimlerden kaynaklanıyordu. Yahudi geleneğinin özgünlüğüne sıkıca bağlı geleneksel toplumlarla karşı karşıya kalan öğretmenler, ilk görevlerinin, Avrupa uygarlığıyla eşdeğer olarak yorumladıkları evrenselciliğin yönlerini onlara tanıtmak olduğunu düşündüler. Bu durum, eğitimin özellikle Yahudi boyutunu gölgede bıraktı ve bu boyut arka plana itildi. Ancak ittifak, okullarının faaliyet gösterdiği toplumlarda Yahudi dini uygulamalarının gerilediğine dair raporlardan ve kurumlarında yeterince İbranice öğretilmediği yönündeki Siyonist eleştirilerden giderek daha fazla rahatsız oluyordu. 1908'de Paris'ten haham İsrail Levy ve Berlin'den Dr. Nathan Porhesten oluşan bir heyeti Orta Doğu'ya bir inceleme görevi için gönderdi. Ardından gelen rapor, ittifakın çalışmalarını şiddetle savundu. Okullarında verilen eğitimin, yerel ihtiyaçlara en uygun eğitim olduğunu belirtti. Fransızca talebinin her zamanki kadar güçlü olduğunu ve hatta arttığını doğruladı. Rapor, ittifak mezunlarının dini uygulamalarındaki azalmanın, bu mezunların kendilerini buldukları toplumlardaki daha geniş gelişmeyle paralel olduğunu ve sorumluluğun ittifakın omuzlarına yüklenemeyeceğini vurguladı. Çoğu okulda İbranice'nin yeterli düzeyde öğretildiğini ancak eski tarz hahamların yerine iyi İbranice öğretmenleri bulunursa bunun önemli ölçüde iyileştirilebileceğini doğruladı. İkinci uygulamanın kademeli olarak kaldırılması ve Paris'teki İttifak Öğretmen Yetiştirme Okulu'nda İbranice öğretimine daha fazla yer verilmesi önerildi. Örgüt, Sefarad Yahudiliğinin tarihinde bir ilk olan, müfredata Yahudi tarihini dahil ederek öğrencilerinin Yahudi bağlarını güçlendireceğine inandığı bir reforma zaten başlamıştı. 1892 ila 93 eğitim-öğretim yılında, tüm öğretmenlerden programlarına İncil sonrası Yahudi tarihini dahil etmelerini ve Avrupa Yahudi tarihçilerinin en önemlileri olan Heinrich Gritz, Salomon Mant ve Theodor Reynağ'ın eserlerini rehber olarak kullanmalarını istedi. O zamana kadar, dini eğitimin bir parçası olarak yalnızca İncil tarihi öğretiliyordu ve genel tarih daha geniş müfredatın ayrılmaz bir parçasıydı. 1897'ye gelindiğinde, Yahudi tarihi tüm tarih öğretiminin merkezi haline getirildi. Tüm konuların, Yahudileri doğrudan etkileyen olaylara odaklanarak öğretilmesi gerekiyordu. İttifak genelgesine göre, İncil sonrası Yahudi tarihi, Okulun en üst iki sınıfında haftada bir ila iki saat süreyle öğretilecekti, din eğitimi ve İncil'in aksine, bu dersin ittifak tarafından eğitilmiş bir öğretmen tarafından verilmesi gerekiyordu, din eğitimi ve İncil ise hahamların elindeydi. Program iki yılda tamamlanabiliyordu ve birinci tapınağın yıkımından Fransız devrimine kadar olan dönemi kapsıyordu. Program, ideolojik olarak ama tahmin edilebilir bir şekilde, Evrensel İsrail İttifakı'nın kurulmasıyla sona erdi. Yahudi tarihinin öğretilmesinin amacı, öğrencinin Yahudi bağlarını güçlendirmek ve ittifakın aktarmak istediği özgürleşme ideolojisini örneklemekti. Öğretmenlerin tüm dikkatlerini ve gayretlerini Yahudi tarihine adamalarını istiyoruz. Belki de Yahudilerin geçmişlerini, atalarının uzun ve acı dolu şehitliklerini ve farklı ülkelerdeki yerleşimlerini belirleyen sık ve kanlı şiddeti bilmeye hiç bu kadar ihtiyaç duymamışlardı. Bu tarih ne kadar öğretici, bir yandan aynı önyargıların her zaman beslendiğini ve Yahudilere karşı aynı aşırılıkların işlendiğini gösteriyor. Öte yandan, sonunda insan aklının, hoşgörü ve sevgi fikrinin nefret ve batıl inanç karşısında her zaman nasıl galip geldiğini de görüyoruz. Yahudiler, her zaman şanlı geçmişlerine sadık kalarak ve inançlarına bağlı kalarak, sadakat, cesaret, dürüstlük ve vatanseverlikte yurttaşlarını geride bırakmak için kendilerini zorlamalıdırlar. Yahudi tarihinin ahlaki dersi işte burada yatmaktadır. İttifakın ideal dünyasında, Yahudilikte yer alan erdemler, Örnek modern vatandaşı karakterize eden erdemlerle aynıydı. Örgüt, okullardaki din eğitimi ve İbranice öğretimi alanını gelenekçilere bıraktı. Özellikle Yahudi konularıyla ilgilendiğinde ise, Yahudi dayanışmasının ve özgürleşmesinin nihai zaferine tanıklık eden layık Yahudi tarihine büyük önem verdi. İttifak liderlerinin temel motivasyon kaynağı, tarih tarafından şekillendirilen ortak bir kader topluluğundan doğan layık Yahudi dayanışmasıydı. 19. yüzyıl Fransa'sında, bu duruş, özgürleşme ve asimilasyonun faydalarına olan tutkulu inançla birlikte, görünürde herhangi bir çelişki olmaksızın sürdürülebilirdi. Koşulların çok farklı olduğu bölgelerde ise, okullarda öğretilen Yahudi tarihinin ahlaki değerleriyle şekillenen dayanışma mesajı farklı sonuçlar doğurabilirdi. Her dini ve etnik grubun ayrı ve bağımsız kaldığı ve batı tarzı özgürleşmenin teori alanında kaldığı Osmanlı İmparatorluğu gibi bir siyasi yapı, ittifakın batıda aşina olduğu toplumdan radikal olarak farklıydı. Bu bağlamda, örgüt tarafından aktarılan dayanışma ve kader birliği fikirleri, hızla sekülerleşen Türk Yahudiliği için, yasal özgürleşme ve bütünleşmeyi vurgulayan ideolojisinin diğer yönlerinden daha derin ve farklı bir yankı uyandırdı. Balat okulunun müdürü ve gelecekteki ekol normale İsrailit Orientalenin müdürü olan, yerel hahamlara ağır eleştiriler yönelten ve yerel Yahudileri derin bir küçümsemeyle dolu bir dille tanımlayan aynı A.H. Nav'ın, 1898'de Yahudi tarihinin müfredata dahil edilmesi konusunda çok farklı bir üslupla yazabiliyordu, eski ırkımızın etrafında ve doğal bir çerçeve oluşturacak şekilde, tarih ve daha iyi günler umudu yerleşecektir. Son birkaç yıldır tanık olduğumuz tüm bu ulusal yenilenme hareketlerinin kökeni budur ve okullarımızda Yahudi tarihine verilen önemin sebebi de budur. Yahudilerin yeniden doğuşundan Yahudi ulusal yeniden doğuşuna geçiş, Paris'teki merkez komitesinin atmaya hazır olmadığı bir adımdı. Ancak, daha sonra anlaşılacağı üzere, Levant'ta hüküm süren çok farklı koşullar altında ittifak okullarından mezun olan birçok kişi, aldıkları eğitimin mantıksal sonucu olarak tam da bu adımı atmıştır. Alliance Okulu, dillerin merkezi olarak, ittifakın Yahudi halk kültürünün tezahürlerine karşı gösterdiği düşmanlık, yerel Yahudi dillerine bakış açısında açıkça görülüyordu. Uygarlaştırma misyonunun bir parçası olarak, 19. yüzyılda İstanbul'daki küçük Aşkenazi cemaati hariç Türkiye'deki tüm Yahudilerin ana dili olan Yahudi İspanyolcasının kullanımını ortadan kaldırmaya kararlıydı. 18. yüzyılın sonlarında Fransa'da yerel diller ve kültürlere yönelik olumsuz imaj, Belki de en iyi şekilde Abbe Gregoré'nin 1794 tarihli raport sur la Society et les moyens d'anentir le patoy et l'universaliser la langue française adlı raporunda ifade edilmişti ve bu imaj 19. Yüzyıl boyunca çok etkili olmuş ve Fransız Yahudi elitleri tarafından içselleştirilmişti. İttifak, Avrupa masklimflerinin çoğuyla birlikte, Yidiş'in bir Argo türü, bir tudesco hebraiko rabbinik jargon, yani geçmişten kalma ve atılması gereken bir kalıntı olduğu yönündeki Gregoryrenin görüşünü paylaşıyordu. Benzer şekilde, Felix Bloch için yidiş, iğrenç bir Polonya jargonudur, bu yargıyı birçok ittifak öğretmeni kendi ana dilleri olan Yahudi İspanyolcası hakkında da yapmaktan çekinmemişti. Navın için Yahudi İspanyolcası cümlesi sakat, dil sefil ve kötüydi. Eski zulümcülerimizin diliydi ve terk edilmeliydi. Bu düşüncenin Türk Yahudiliğinin liderliğinin çoğu tarafından paylaşıldığı dikkat çekicidir. Tam da Yahudi İspanyolcası edebiyat ve gazetecilik faaliyetlerinde bir patlama yaşandığı bir dönemde, Yahudi İspanyolcası basını aracılığıyla kendilerini ifade eden ve Yahudi İspanyolcası Rönesansı'na aktif olarak katılan çoğu Yahudi kamu figürünün ortak görüşü, dilin terk edilmesi gerektiği yönündeydi. Anormal, modern uygarlığın ihtiyaçlarına uygun olmayan ve neredeyse vatanseverlikten uzak olarak kabul ediliyordu. İttifak, dili baltalamak için elinden gelenin en iyisini yaptı. 1880'lerin başlarında, tıpkı Fransa'da patoy konuşan öğrencileri cezalandıran enstitücü gibi, bazı öğretmenleri de okullarda Yahudi İspanyolcası kullanan öğrencilere para cezası veriyordu. 1884'te Merkez Komite, tüm eğitim kurumlarında kullanımını resmen yasakladı. Bunun gerçekten uygulanıp uygulanmadığı şüphelidir. İbranice ve dini eğitim, Yahudi İspanyolcasını öğretim dili olarak kullanan yerel hahamlar tarafından verildiği için, okullardaki varlığı devam etti. Ancak, ittifak kurumları, dilin kullanımını olabildiğince caydırarak ve hoş karşılamayarak, halkın gözünde meşruiyetini kaybetmesine katkıda bulundu. Yine de dil uzun süre varlığını sürdürdü. Yahudi İspanyolcasının düşmanlarından biri olan Moise Fresco'nun dediği gibi, Fransızca şık bir elbise iken, Yahudi İspanyolcası eski, rahat bir sabahlıktı. 1880'lerden itibaren gündemde kalan soru, Türkçe'ye okul müfredatında ne kadar yer verileceğiydi. İttifakın resmi görüşüne göre, Yahudilerin özgürleşmeyi hak etmeleri için ülkenin dilini iyi bilmek mutlak bir gereklilikti. Türkiye Yahudileri için Türkçe öğrenmek ahlaki bir zorunluluktu. Dahası, Türkçe bilgisi sosyal ilerleme için vazgeçilmezdi, çünkü bu sayede kamu hizmetindeki birçok kariyer Yahudiler için daha açık ve erişilebilir hale gelecekti. İttifak, 1876'da başarısız ilk Türk anayasasının kısa süreliğine yürürlüğe girdiği dönemde, devlet konseyi üyesi olabilecek kadar Türkçe konuşabilen herhangi bir statüde Yahudi lider bulmanın çok zor olduğunu görünce şok olmuştu. Birçok ittifak öğretmeni için, Türkçe'yi iyi bilmeleri nedeniyle Osmanlı yönetiminde yükselen Ermenilerin örneği, Yahudiler tarafından taklit edilmesi gereken bir örnekti. Merkez Komite, Yahudileri nasıl memur olarak yetiştirebileceği konusunda birkaç kez soruşturma yürüttü, ancak yeterli bir yöntem bulunamadı. Türkçe, ittifak okullarında başından beri mevcuttu. Erkek okullarında her sınıfta günde iki saat öğretiliyordu, ancak başlangıçta kız okullarında hiç öğretilmiyordu. Tüm öğretmenler, öğretimin kötü yapıldığı konusunda hemfikirdi. Dili düzgün bir şekilde öğretmek için eğitim almış öğretmen bulunamıyordu, bu nokta ittifak yazışmalarında tekrar tekrar dile getiriliyordu. 1887 yılına gelindiğinde, örgütün okullarında Türkçeyi iyi bir şekilde öğretmenin imkansız olduğu gerçeğini kabullendiği anlaşılıyordu. İyi öğretmenlerin yetersizliği ve Osmanlı Türkçesi öğretimi için yerleşik bir yöntemin olmaması tartışılmaz bir gerçektir. Osmanlı devlet memurluğunda görev almak için gerekli görülen dil, Türkçe, Arapça ve Farsçanın oldukça stilize edilmiş ve karmaşık bir karışımıydı ve nüfusun büyük çoğunluğu için erişilemezdi. İlkokulda yeterince öğretilebilecek bir dil değildi. Çoğu Yahudi, günlük ticaret ve alışveriş için yeterli olan minimal bir Türkçe biliyordu, ancak çok azı resmi dile hakimdi. Türkçe öğreniminin hayati önem taşıdığını düşünenlerin yanı sıra, Öğrenciler için sınırlı fayda sağlayacağına ikna olmuş birçok ittifak öğretmeni de vardı. Galata'daki Müdürcüz Dalım, 1882'de yazdığı bir yazıda Osmanlı dilinin bir dilden çok hieroglif bilimine benzediğini belirtmişti. Son 25 yıldır bazı Yahudi okullarında öğretilmiş olmasına rağmen hiçbir sonuç vermemişti. Osmanlı yetkilileri ise öğretilip öğretilmemesiyle ilgilenmiyordu. Moise Fireskoy'a göre. Türkçenin önemi abartılıydı. Çünkü çok az öğrenci devlet memurluğunda kariyer yapmakla ilgilenebilirdi ve Türkçe sadece bu amaç için yararlıydı. Nitekim, İttifak Genel Sekreteri Isidor Loeb, İstanbul'a yaptığı bir ziyaretin ardından Türkçenin Türkiye Yahudileri için çok sınırlı bir fayda sağladığına ikna olmuş ve okullarda öğretilmemesi önerisinde bulunmuştu. Bu tutumlar, yüzyıllarca her dini ve etnik grubun ayrı bir varoluş sürdürdüğü Osmanlı İmparatorluğunun sosyal gerçekliğini yansıtıyordu. Karmaşık Osmanlı sosyal mozaiği, İmparatorluğun tüm sakinleri için tek bir dil gerektirmiyordu. Batı Ulus Devleti'nin aksine, ulusal bir dil yoktu, sadece yönetici elitin ortak dili olan Osmanlıca vardı ve bu dilde Türk halkının konuştuğu dilden önemli ölçüde farklıydı. Bu durum, hem batılılaşma hem de devletin varlığını tehdit eden birçok milliyetçiliğin önüne geçme baskısı sonucunda, ancak 19. yüzyılın sonlarına doğru değişmeye başladı. Genç Türkler döneminde Türkleştirme devlet politikası olarak benimsendi. Ancak, aşağıda daha netleşeceği üzere, Yetkililer 19. yüzyılın sonlarına doğru yabancı okulların kontrolüne ve imparatorluğun gayrimüslimleri arasında Türkçenin yayılmasına giderek daha fazla önem vermeye başladılar. 1880'lerin sonları ve 1890'lar, Yahudiler için dil sorununun ortaya çıkışına tanık oldu. Başahamlık, 1887'de İstanbul'daki bir Talmud Torah'ı, eğitim dili Türkçe olan Şule-i Marif adlı bir okula dönüştürdü. Kurum düzensiz bir şekilde işlese de varlığını sürdürdü ve 1904'te 151 öğrencisi vardı. Devlet, 1894'te tüm gayrimüslim okullarda Türkçe öğretimini zorunlu kılan bir kararname çıkardı ve devlet tarafından ödenen Türk öğretmenler göndermeye başladı. Yahudiler ve ittifak bu gelişmeye kayıtsız kalamazdı. Birçok okulda Türkçe derslerine ayrılan saatler artırıldı. David Fresco'nun editörlüğünü yaptığı El Tempo gazetesi, Türkiye Yahudileri arasında Türkçe kullanımının yaygınlaştırılması için aralıksız propaganda yaptı. Baş ahamlık, Türkçenin Talmud Toraha nasıl dahil edilebileceğini denetlemek için bir komisyon kurdu ve bu kurumların birçoğu haftada birkaç saat Türkçe öğretmeye başladı. Bazı Yahudiler, Yahudilerin Türkçe öğrenmek için yeterince çaba göstermediği yönündeki eleştirilere yanıt olarak bu gelişmeyi Türk basınında duyurdular. 1908'deki Genç Türk Devrimi, Müslümanlar ve Gayrimüslimler arasındaki son eşitsizlikleri ortadan kaldırarak ve evrensel askerlik hizmetini getirerek, okullarda Türkçe öğretimine olan talebi önemli ölçüde artırdı. İttifak öğretmenlerinin tamamı, Yahudilerin kamu hizmetinde elde edebilecekleri yeni olanaklara dikkat çekti. Merkez komite hızla yanıt verdi ve yeni bir genelgeyle her sınıfta Türkçe öğretimine ayrılan saatleri artırdı. Artık daha iyi Türkçe öğretmenleri mevcuttu ve amaç, en iyi öğrencilerin orta öğretimlerinin geri kalanını devlet okullarında tamamlamalarını sağlamaktı, bu yol, ittifak kurumlarından mezun olan bazı öğrenciler tarafından da benimsenmeye başlandı. Bununla birlikte, Türkçe öğretimine ayrılan saatlerin artırılması dışında, örgüt müfredatta büyük bir değişiklik yapmadı. Devlet, millet okullarında Türkçe'yi öğretim dili olarak dayatmadı. Türkçe öğretimindeki pratik zorluklara rağmen ve Türkiye'nin Yahudilere yönelik muamelesine duyulan samimi takdire rağmen, Gerçek şu ki, ittifak hiçbir zaman programında Türklere öncelik vermeyi amaçlamamıştı. Genel sekreterin, bir öğretmenin Türk Yahudilerinin Türk medeniyetine başlatılması gerektiği yönündeki gözlemine verdiği yanıt bu bağlamda oldukça açıklayıcıdır, Türk medeniyetinden bahsediyorsunuz. Bu düşüncenin bilinçaltındaki ironisini hiç düşündünüz mü? Yahudilerin yaşadıkları her yerde iyi yurttaşlara dönüştürülmesine dayanan özgürleşme ideolojisi, İttifakı okullarında eğitim dili olarak ülkenin dilini benimsemeye yönlendirmeliydi. Ancak Orta Doğu'da örgüt bu konuda bir çelişkiye düştü. İttifak, sonuçta emperyalizm çağında zaferci batının bir ürünüydü. Ona göre, tek bir medeniyet vardı ve o da batı, özellikle de Fransız medeniyetiydi. Bu bakış açısı için de, Türk kültürünün uygar olarak kabul edilebilmesi için daha da gelişmesi gerekiyordu. Bu arada, Türk Yahudileri ancak Fransız kültürü aracılığıyla yeniden doğabilirdi. Bu nedenle, ittifak okullarında Fransızcanın eğitim dili olarak kalması doğaldı. Fransızca, medenileştirici dillerin en önde gelen örneğiydi. Vicdan özgürlüğü için en çok şey yapmış ve en liberal ilimleri ittifakta somutlaşmış olan ülkenin dehasını geniş çapta yaymaya destinde olan dildi. Bu nedenle Fransızca eğitimi, eğitim sisteminin temelini oluşturuyordu. İbranice, Türkçe ve bazı okullarda bir başka Avrupa diline ayrılan saatler dışında, fen bilimlerinden coğrafyaya ve aritmetiğe kadar diğer tüm dersler, öğrencilerin okula geldikleri ilk andan itibaren en alt sınıflarda öğrenmeye başladıkları Fransızca olarak öğretiliyordu. Yerel bölgelerdeki okulların popülaritesi, onlardan elde edilecek ahlaki faydalardan ziyade, Fransızca öğrenme fırsatı gibi pratik hususlarla daha çok ilgiliydi. 19. yüzyılın son çeyreğinde, Fransızca Levant'ın ortak dili haline gelmişti. Osmanlı Devleti, diğer tüm yabancı dillerden daha çok Fransızcayı tercih etti ve önde gelen eğitim kurumlarının müfredatının bir parçası haline getirdi. Çoğunluğu misyoner kurumlar olan Fransız okulları Doğu Akdeniz'e yayılmıştı. Batı ile yapılan ticaret ve ticari işlemlerin çoğunda kullanılan dil Fransızcaydı. Yahudilerin sosyal merdivende yükselmeleri için Fransızca bilgisi şarttı. İttifak, yerel halkın kurumlarını dil okulları olarak görme ilimine karşı çıktı. Bununla birlikte, ahlak eğitimi verme yönündeki daha yüce amaçları, kurumlarında verilen eğitime pragmatik bir yaklaşımı dışlamadı. Bir okul müdürünün dediği gibi, yenilenme hakkındaki bu mükemmel ilkelerle, mide açlıktan feryat ederken pek de uyumlu olunamaz. Merkez Komite, bu kurumlarda alınan eğitimin öğrencilerin alacağı tek eğitim olacağının farkındaydı ve onlara mümkün olduğunca pratik beceriler kazandırmaya çalıştı. Öğretmenlerine, Fransız tarihi veya eski mitoloji gibi alakasız konulara çok fazla zaman ayırmamaları gerektiğini tekrar tekrar hatırlattı. Öğrencilere buğday, pamuk veya yağ üretimi hakkında bazı faydalı fikirler vermek daha iyiydi. Büyük merkezlerdeki ittifak okullarının çoğu 1880'lerin sonlarında muhasebe gibi konuları incelemek üzere ek sınıflar açmaya başladı. 1890'larda İstanbul'da Alman etkisinin artmaya başlaması ve Almanya ile ticaretin giderek önem kazanmasıyla birlikte, Almanca öğretimine yönelik talepler de artmaya başladı. Fransızca vazgeçilmezliğini korurken, pazar rekabeti için Almanca'da gerekli hale geliyordu. İttifak, şehrin Aşkenazlar tarafından sıkça ziyaret edilen Galata'daki Goldschmidt Okulu'nu zaten finanse ediyordu. Bu kurumun programı diğer ittifak kurumlarından farklıydı ve eğitim dili Almancaydı. Artan taleple karşı karşıya kalan Merkez Komite, 1890'larda bu dersi İstanbul'daki büyük okullarına da dahil etti. İttifak, kurumlarındaki dil çeşitliliğinin eğitim üzerindeki etkisinden endişe duyuyordu. Tüm okullarında Fransızca, İbranice ve Türkçe dersleri veriliyordu. Hahamlar, dini eğitim ve İbranice öğretiminde Yahudi İspanyolcası kullanıyordu. İstanbul gibi büyük merkezlerde Almanca'da öğretiliyordu ve İzmir okulunda İngilizce'de sunuluyordu. Bazı öğretmenler dil çeşitliliğini kötü olarak algılıyordu, ancak bunu durdurmak için hiçbir şey yapılamıyordu. Ticaret bu toplulukların can damarıydı ve okullar, Yerel halkın taleplerini karşılayamazlarsa prestijlerini ve popülerliklerini kaybedeceklerdi. Okullarındaki dil çeşitliliği, ittifak hakkında önemli bir gerçeğe işaret ediyor. Yerel halk, onun esiri değildi. İttifak, ahlaki dersleri yeniden yapılanma görevinde hayati önemde görebilirdi. Bununla birlikte, yerel halk için önemli olan eğitimin bu yönü değildi. İnsanlar her şeyden önce ekonomik durumlarını iyileştirmekle ilgileniyorlardı. İttifak, onlara kendi başlarına sağlayamayacakları bir hizmet sunuyordu. 19. yüzyılın ikinci yarısında, eski geleneksel eğitim sistemi, toplumsal kaos ve anarşi ortamında ciddi bir kriz içindeydi. Türk devleti henüz Yahudilerin kullanabileceği bir eğitim altyapısı kurmamıştı. İttifakın görevi, o dönemde yerel ve uluslararası Yahudi ve Yahudi olmayan koşullar ışığında kaçınılmaz olarak Fransız odaklı bir eğitim sistemi olan böyle bir altyapıyı sağlamaktı. Ancak kurumlarında verilen eğitim, Fransa'daki müfredatın birebir kopyası değildi. İttifak ve öğretmenleri, Fransız medeniyetinin üstünlüğüne inanıyorlardı. Birçok derste Fransız ders kitapları kullanılıyordu. Bununla birlikte, okulda öğretilen dil çeşitliliği, Yahudi konuları ve muhasebe gibi derslerin eklenmesiyle, yapıları Fransa'daki ilkokul veya okullardan oldukça farklıydı. Aslında, metropolde hiçbir benzeri yoktu. Paris ve yerel halk arasında sürekli bir etkileşim sonucu evrimleştiler. İttifak, ancak esnek davranarak ve yerel ihtiyaçlara cevap vererek ahlaki eğitim ve modernleşme görevlerini başarabilirdi. Birincisi, eğitimin tüm yönlerine ahlaki bir içerik aşılayarak gerçekleştirilecekti. İkincisi ise, yerel Yahudi toplulukları için hemen kullanılabilecek pratik bir eğitim anlamına geliyordu ki bu da aslında dil öğretimi demekti. Sonuç olarak, okullar, bir ulus devletin değil, gerileyen çok etnikli, yarı sömürge bir imparatorluğun sosyal gerçekliğini yansıtıyordu. Bu bağlamda, Yahudiler için İbranice gibi dini öneme sahip deyimler dışında, diller batıdaki gibi ulusal bağlılığın ağırlığını henüz tam olarak kazanmamıştı. Henüz diğer tüm dilleri dışlayan tek bir ulusal dil yoktu. Diller her şeyden önce pratik iletişim araçları olarak algılanıyordu. Bu nedenle İttifak Okulu kaçınılmaz olarak bir dil merkezi haline geldi. 20. yüzyılın ilk 10 yılında İttifak Okulu Ağı İttifak, okul çağındaki Yahudi nüfusunun yüzde kaçına ulaştı? Bu soruyu yanıtlamak için, 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarında okul ağının olağanüstü gelişimini akılda tutmak önemlidir. Daha küçük topluluklar, ittifak okullarının kurulmasında daha büyük toplulukların yolunu izledi. Merkez komitenin Edirne, İstanbul ve İzmir gibi şehirlerde yeni okullar kurma kararını belirleyen aynı hususlar bu bağlamda da önemli rol oynadı. Örgütün, özellikle yerel ileri gelenlerden olmak üzere, yerel yönetimden bazı mali katkılar alması garanti altına alınmalıydı. Ancak, kuruluş sürecinde küçük cemaatleri büyük olanlardan ayıran önemli bir fark vardı. Kuruluş yıllarında doğrudan Paris ile iletişim kurmak zorunda kalan büyük Yahudi merkezlerinin aksine, çok daha sonra ortaya çıkan küçük merkezler öncelikle büyük Yahudi cemaatlerindeki okul müdürlerine başvurdular. Edirne'den Samuel Lupo ve İzmir'den Şemtob Pariente gibi ittifak yöneticileri bu konuda önemli bir rol oynayarak yerel durumları değerlendirdiler ve merkez komiteye tavsiyelerde bulundular. Yahudi nüfusu 1200 ile 3000 arasında olan daha küçük yerleşim yerlerindeki ittifak kurumlarının çoğu, 19. yüzyılın son 10 yılı ve 20. yüzyılın ilk 10 yılında kurulmuştur. Küçük Asya'daki birçok cemaat de kendi ittifak kurumlarına sahip olmuştur. Nitekim bu, Türkiye'de ittifakın altın çağıydı. 1912 ila 13 Balkan Savaşları zamanına gelindiğinde, Osmanlı İmparatorluğunda nüfusu binin üzerinde olan her Yahudi İspanyol cemaatinin, genellikle biri erkekler diğeri kızlar için olmak üzere, kendi ittifak okulları vardı veya örgütün gözetimi altında eğitim kurumlarını yeniden yapılandırmışlardı. İstanbul, Edirne ve İzmir gibi büyük Yahudi merkezlerinde, okullardaki öğrenci sayısı 19. Yüzyılın son 10 yılı ve 20. yüzyılın ilk 10 yılında önemli ölçüde artmıştır. Tablo 1'deki rakamlar, yerleşim yerleri arasında büyük farklılıklar göstermektedir. Örneğin, Edirne'deki erkek okulunun 1908 yılındaki öğrenci sayısı, 1905'teki büyük yangından sonra ittifak okulunun Talmud Torah ile birleşmesini yansıtıyor ve bu nedenle son derece yüksek. İç göçlerde öğrenci sayısını etkiledi. İstanbul'un Asya yakasındaki Dağmami Erkek Okulu, o mahalledeki Yahudilerin şehrin diğer bölgelerine taşınmasıyla 1893'te kapatıldı. Aynı bölgedeki kız okulu ise 1895'te daha kalabalık olan bitişik Kuzguncuk'a taşındı. Bir zamanlar İstanbul'un en zenginlerinden biri olan Kuzguncuk Cemaati de, şehrin en batılılaşmış bölgesi olan ve iş merkezi konumundaki Galata'nın cazibesine kapılarak, 1890'larda gerilemeye başladı. Galata'daki erkekler için kurulan ittifak okulundaki öğrenci sayısının nispeten az olmasının nedeni, bu bölgede çoğunlukla misyoner kurumlar olmak üzere birçok batı okulunun bulunması ve bu okulların Yahudiler tarafından sıklıkla ziyaret edilmeye devam etmesidir. İstanbul'daki Aşkenazi cemaatinin büyük çoğunluğu Galata'da yaşıyordu ve örgütün başkan yardımcısı Salomon Goldschmidt'in bağışıyla inşa edilen Goldschmidt Okulu adında kendine ait özel bir erkek okulu vardı. Öte yandan, aynı mahalledeki kızlar için kurulan İttifak Okulu, hem Galata'daki Aşkenazlar hem de Sefaradlar tarafından sıklıkla ziyaret edildiği için özellikle büyüktü. Hasköy ve Balat okulları, İstanbul'un en kalabalık Yahudi mahallelerinde bulunmalarının bir yansıması olarak büyüklükleriyle dikkat çekerken, çok daha küçük bir Yahudi topluluğuna sahip olan Ortaköy'de daha küçük bir okul vardı. Bununla birlikte, farklılıklara rağmen, tüm bu kurumlarda genel eğilim, 1890'larda öğrenci sayısında önemli bir artış olduğunu göstermektedir. İttifakın Türk-Yahudi topluluklarında gerçekten yerleştiği dönemde bu dönem olmuştur. Balkan Savaşları'ndan önceki son yıl olan 1911'de, günümüz Türkiye sınırları içindeki ittifak ağı şu okulları içeriyordu. Yukarıdaki verileri yorumlamak zordur. Tablo 2'deki Yahudi nüfusu rakamları ittifak bültenlerinden alınmıştır ve Osmanlı hükümet kaynaklarından elde edilen belgelere göre genel olarak daha yüksektir. Bu tutarsızlığın bir kısmı, Osmanlı rakamlarının imparatorluk sınırları içinde yaşayan yabancı uyruklu vatandaşları içermemesinden kaynaklanmaktadır. Büyük merkezlerdeki çok sayıda Yahudi, kapitülasyonların ve koruma sisteminin sağladığı fırsatlardan yararlanarak yabancı uyruklu vatandaşlık edinmiştir. Sadece İstanbul'da 1899 yılında 126.752 yabancı uyruklu vatandaş bulunmaktaydı. İzmir şehrinin bulunduğu Aydın vilayetinde ise bu sayı 55.805, t. Bu grubun belirli bir yüzdesinin Yahudilerden oluştuğunu varsaymak makul görünmektedir. Bu nedenle, özellikle İstanbul ve İzmir gibi büyük merkezler için Yahudilere ilişkin hükümet rakamlarının yukarı yönlü revize edilmesi gerekmektedir. İttifakın verdiği rakamlar yaklaşık değerlerdir. Bununla birlikte, yukarıdaki düzeltme dikkati alındığında, genel olarak hükümet rakamlarına oldukça yakındırlar. Bu nedenle, ittifakın ulaşmayı başardığı okul çağındaki Yahudi nüfusunun yüzdesini belirlemeye çalışılabilir. Örgütün 1904 tarihli bir genelgesinde, genel olarak Yahudi nüfusunun beşte birinin bu yaş grubuna ait olduğu tahmin edilmiştir. İttifak tarafından bu yaş grubu 6 ila 15 yaş arası olarak tanımlanmıştır. Sitenford Show, 1885 hükümet nüfus sayımıyla çalışarak İstanbul Yahudi nüfusunun yüzde 10,05'inin 5 ila 10 yaş arasında, %13'ünün ise 10 ila 15 yaş arasında olduğunu belirtmektedir. Doğum kayıtlarının eksikliği ve imparatorluk vatandaşlarının çoğunun yaş konusuna belirsiz bir şekilde yaklaşması göz önüne alındığında, Yabancı vatandaşlığı olan Yahudileri içermeyen bu rakamlar kesin veriler olarak değil, yalnızca yaklaşık değerler olarak kabul edilmelidir. Bununla birlikte, bu veriler ittifakın 1904 tarihli tahminleriyle örtüşüyor gibi görünüyor ve Yahudiler arasındaki çok yüksek doğum oranına ve 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başlarında toplulukta görülen hızlı demografik büyümeye işaret ediyor. Tüm bu sorunlar ve güvenilir istatistiksel verilerin eksikliği göz önüne alındığında, ancak genel tabloyu tartışabiliriz. Okul çağındaki nüfusun toplam Yahudi nüfusunun %20'sini oluşturduğunu varsayarsak, Edirne'nin Türkiye'deki ittifak için bir istisna olduğu açıktır. Örgütün okul çağındaki nüfusun büyük bir çoğunluğuna ulaştığı tek büyük Yahudi topluluğuydu. Talmud Torah ile birleşme, kasabadaki Yahudi erkek öğrencilerin çoğunu bu okula getirmişti. Tablo 2'de gösterilen mevcut veriler, daha küçük topluluklardaki ittifak okullarının da aynı başarıyı gösterdiğini düşündürmektedir. Genellikle daha küçük yerleşim yerlerindeki tek Yahudi eğitim kurumları haline geldiler ve okul çağındaki çocukların çoğu eğitimlerini orada aldı. İstanbul ve İzmir aynı örüntüyü göstermiyor. Hükümet istatistiklerinin gösterdiği gibi İzmir'deki Yahudi sayısını yaklaşık 25.000 olarak düzeltsek bile, bu sayıya yabancı uyruklu Yahudiler dahil değildir, 1911'de okul çağındaki nüfusun yalnızca yaklaşık %20'si orada ittifak okullarında eğitim görüyordu. İstanbul'daki durum biraz daha iyi görünüyor, okul çağındaki nüfusun %35'i ilk öğretimini ittifak kurumlarında almıştır. İstanbul ve İzmir'e ait rakamlar şaşırtıcı değil. Bu kozmopolit şehirlerde, misyonerlik amaçlı olsun ya da olmasın, çok sayıda Avrupa okulu vardı ve bu okullar çok sayıda Yahudi çocuğu kendine çekiyordu. Örneğin, 1906'da İstanbul'un Hasköy semtindeki İngiliz protestan okullarında 490 Yahudi öğrenci vardı. İstatistiklerin mevcut olduğu 1908 yılında ise İstanbul'da Fransız hükümeti tarafından desteklenen Fransız okullarında 491 Yahudi öğrenci eğitim görüyordu. Bunlardan 245'i ortaokuldaydı. 1912'de İzmir'deki Fransız okullarında 166 Yahudi çocuk vardı. Maalesef, Türkiye'deki Yahudi öğrenci kitlesinin hangi eğitim kurumuna devam ettiğine dair eksiksiz bir döküm elde etmek mümkün değil. Eksik olan noktalardan biri de Türk okullarındaki Yahudi öğrenci sayısıdır. Mevcut Osmanlı istatistikleri, eğitim verilerinde Müslümanlar ve gayrimüslimler arasında ayrım yapmakta, ancak gayrimüslim grubun bileşimi hakkında daha fazla ayrıntı vermemektedir. Dahası, verilerin yakından incelenmesi, bunların çok güvenilir olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Zira ittifak arşiv belgelerinde varlığı iyi bilinen birçok Yahudi okulu, İmparatorluktaki tüm eğitim kurumlarını listelemesi gereken resmi istatistiklerde yer almamaktadır. Genel olarak, gayrimüslimler Türk okullarına büyük sayılarda devam etmiyordu. İstatistiklerin mevcut olduğu tek tarih olan 1895'te, İmparatorluk genelindeki devlet ve Müslüman ilkokullarında 80 gayrimüslim öğrenci bulunurken, devlet ortaokullarında da 5106 öğrenci eğitim görüyordu. Bu sayılar, Millet İlkokullarındaki 317.089, Millet Rüşdiye Okullarındaki 76.359 ve Millet İdadi Okullarındaki 10.720 öğrenciye kıyasla oldukça düşük kalmaktadır. Yahudi kaynakları, ister Yahudi İspanyol basını isterse ittifak öğretmenlerinin yazışmaları olsun, Yahudi eğitim ortamının titiz gözlemcileri olarak, Türk okullarındaki her seviyedeki Yahudi sayısının çok düşük olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Örneğin, 1912'de İzmir'deki İttifak Erkek Okulu'ndan mezun olan tek bir öğrenci bile Türk Orta Öğretim Kurumunda eğitimine devam etmemiştir. Yahudiler için Türkçe öğrenme sorunu, Türk kurumlarında gerçek bir Yahudi varlığının olmamasından kaynaklanıyordu. 1908 devrimi, özellikle orta öğretim düzeyinde, Yahudi öğrencilerin bu okullara devam etmesinde artışa yol açmış olsa da, bu okullar ne ittifak kurumlarına ne de yabancı kuruluşlara ciddi bir meydan okuma oluşturamadı. Müslüman olmayan kitlesel eğitim sistemleri, Müslüman olmayan öğrencilerin ezici çoğunluğunu çekmeye devam etti. Yahudi bağlamında, talmud Torah, kuruluşunun ilk 10 yıllarında ittifak okullarıyla gergin bir birliktelik sürdürdü. Avrupalı maskilimlerin, Yahudi dini alimlerinin, görüşlerini yankılayan ittifak öğretmenleri, geleneksel talmud Torah'ı şiddetle eleştirdiler ve sağlıksız koşullarını, ezbere dayalı fosilleşmiş öğretimlerini ve dış dünyaya açılmamalarını kınadılar. Başlangıçta, ittifakın amacı talmud Torah'ı devralmak ve kendi okullarıyla tamamen birleştirmekti. Ancak, hahamlık bu kurumların kontrolünü bırakmak istemediği için bu gerçekçi olmadı. Bunun yerine, örgüt dikkatini bu kurumlarda Fransızca öğretimi ve Yahudi tarihi ve aritmetik gibi yeni konuların tanıtılması gibi reformlar yapmaya yöneltti. 1890'lar, bu reformların uygulanmasında çok önemli bir on yıl oldu. İttifak okullarının ve Fransızca öğretiminin artan popüleritesi, hahamların direncini zayıflattı. Edirne ve İzmir şehirlerinin baş hahamları, örgütün cemaat Talmud Torah okullarında Fransızca ve diğer layık dersleri vermek üzere eğitmenler göndermesini istediler. Bu öğretmenler, Talmud Torah okullarının müfredatını, ittifak kurumlarında kullanılanlara mümkün olduğunca benzeyecek şekilde yeniden düzenlediler. 1898'de ittifak, İzmir'deki küçük Talmud Torah okulunu, nüfusun en yoksul kesiminin eğitimi için tek bir halk okuluna dönüştürdü. 1905'te Edirne'de meydana gelen ve şehrin Yahudi mahallesinin büyük bir bölümünü, erkek çocuklar için ittifak kurumunu da içeren büyük yangın, zaten reformdan geçirilmiş Talmud Torak'ın ittifak okuluyla tamamen birleşmesine yol açtı. 1250 öğrencisiyle yeni kurum, ağdaki en büyük okul oldu. Birleşmeyle ile birlikte, Edirne'de geleneksel eğitim sistemi tamamen ortadan kalktı. İstanbul'daki Talmudi Tevrat'ın dönüşüm süreci, şehirdeki toplumsal anarşiyi yansıtacak şekilde daha uzun ve karmaşık olmuştur. Ancak 20. yüzyılda bu kurumların çoğu da ittifak okullarının programlarını taklit etmeye başlamıştır. İttifak, Türkiye'deki okul çağındaki Yahudi nüfusunun azınlığına, ancak önemli bir azınlığına özellikle büyük merkezlerde, doğrudan ulaştı. Geleneksel eğitim, ittifak tarafından gölgede bırakılmış ve etkisi altında değiştirilmiş olsa da, yine de varlığını sürdürdü. Bununla birlikte, talmud Torah 20. yüzyıla kadar varlığını sürdürmüş olsa da, bunların en büyük ve en önemlileri ya ittifakın müfredatını benimseyerek ya da örgütün doğrudan kontrolü altına girerek büyük değişikliklere uğradı. İttifak özellikle Yahudi kız çocuklarının eğitiminde büyük önem taşıyordu. Geleneksel sistemde kız çocukları hiçbir eğitim almıyordu. Talmudî Tevrat'ta yer almamalarına rağmen İttifak okullarının öğrenci nüfusunun yarısından fazlasını oluşturuyorlardı. Dolayısıyla örgütün kız çocuklarına verdiği eğitim Türkiye'deki Yahudi toplulukları için çok önemli bir gelişme teşkil ediyordu. Birinci Dünya Savaşı'na gelindiğinde ittifak kurumları oldukça duraksayan başlangıçlarından çok yol kat etmişti. Örgüt, Yahudi eğitimine hakim olmuş, Türk Yahudi topluluklarının büyük çoğunluğunda kitlelere standartlaştırılmış bir eğitim sağlamıştı. İstanbul ve İzmir gibi birçok Yahudi çocuğunun bu kurumlara gitmediği şehirlerde bile, okul çağındaki nüfusun önemli bir bölümünün eğitiminden sorumluydu. Birçok cemaat Talmud-Tevrat Okulu'nu ele geçirmeyi veya kendi programlarını kopyalamaları için onları etkilemeyi başaran ittifak, kitlesel Yahudi eğitimi alanındaki en önemli güç haline gelmişti. Yahudi olmayan okullara giden birçok Yahudi çocuk vardı. Birçoğu hiçbir eğitim almamıştı. Ancak ittifak ağına girmemiş veya sisteminde verilen eğitimden doğrudan etkilenmemiş çok az Yahudi eğitim kurumu kalmıştı. 5. Türkiye'deki ittifak okulları ve Yahudi topluluğu, ittifak, Doğu Yahudiliğinin ezici çoğunluğunun içinde bulunduğu kırılgan ekonomik durumdan büyük endişe duyuyordu. Kısa süre sonra, okulların eğitim çalışmalarının, kitlelerin durumunu iyileştirmek için başka yollarla desteklenmesi gerektiğinin farkına vardı. Mesleki Eğitim 18. ve 19. yüzyıllarda doğuda veya batıda geleneksel Yahudi toplumlarına yönelik maskilik eleştirisinin önemli bir yönü, Yahudi sosyal yapısının dengesizliği, gerçek üretken mesleklerin eksikliği ve küçük çaplı ticaret ve alışverişte yoğunlaşmasıyla ilgiliydi. İttifak, fizyokratik ekonomi teorisinden etkilenen ve 18. yüzyılın sonlarında Dam ve Gregor tarafından da dile getirilen bu eleştiriyi tamamen paylaştı. Aslında, Yahudi sosyal yapısının dönüşümü, 19. yüzyılın ilk yarısında Fransız Yahudi elitinin benimsediği yeniden doğuş programının en önemli hedeflerinden biriydi. İttifak, projeyi Fransa dışında da tekrarladı ve okullarının yoğunlaştığı bölgelerde iddialı bir üretkenleştirme programına girişti. Amaç, Yahudi topluluklarının sosyoekonomik profilini dönüştürmek için Doğu Yahudilerine el emeği sevgisini aşılamak ve yeni zanaat ve tarım mesleklerini tanıtmaktı. Erkek çocuklar için çıraklık programları İttifak Mesleki Eğitim Sistemi ilk olarak 1872'de Volos okulunun müdürü olan David Cazes tarafından önerildi. Cazes, Yahudi yoksullarının durumuna duyarlıydı. Ona göre Doğu Yahudilerinin karşı karşıya kaldığı temel sorun içinde bulundukları derin ekonomik sefaletti. Öğrencilerin okuldan ayrıldıktan sonra babalarının yaptığı türden işlerde çalışmaya devam etmelerinden ve böylece seyyar satıcılık gibi istikrarsız ve güvencesiz mesleklere odaklanarak aynı sosyal sorunları yeniden üretmelerinden memnun değildi. Durumu değiştirmek için, öğrencileri şehirdeki usta zanaatkarların yanına çırak olarak yerleştirmekten oluşan bir çıraklık sistemi önerdi. Okul müdürü bu çırakların çalışmalarını denetleyecek, atölyelerini ziyaret edecek ve onlara iş öncesi ve sonrası dersler vererek eğitimlerine devam edecekti. Merkez komitenin onayını aldıktan sonra, 1872'de Volos'ta 8 öğrenciyi zanaatkarların yanına yerleştirerek ilk ittifak çıraklık projesini başlattı. Aynı sistem 1873'te Tanca'da da uygulamaya konuldu ve kısa süre sonra ittifakın okul bulundurduğu her yerde faaliyetlerinin bir parçası haline geldi. Türkiye'deki Yahudi kitlelerinin ekonomik durumu gerçekten de vahimdi. David Cazes 1873'te İzmir'deki 3500 Yahudi ailesinden bininin tamamen yoksul olduğunu ve dilencilikte geçindiğini bildirmişti. Edirne'de sefalet kronik hale gelmişti. Binlerce insanın düzenli bir geçim kaynağı yoktu, dilenciler, kaçakçılar, hamallar, meyve ve sebze satıcıları. 1900'lü yılların sonlarına doğru bile, İstanbul Balat'taki İttifak Okulu'nun 600 öğrencisinin yarısının velileri sefil bir geçim sağlıyordu. Hamal, sigara kağıdı üreten atölyelerde gündelik işçi, hizmetçi, cam temizleyici, Haliç'te kayıkçı, balıkçı ve benzeri olarak çalışıyorlardı. 12 ila 14 saatlik bir günlük çalışma karşılığında 3 ila 10 kuruş kazanıyorlardı. Bu sefarad göçmenlerinin durumunu iyileştirmek için açıkça bir şeyler yapılması gerekiyordu. İttifak için, Yahudi toplumunun bir bütün olarak yeniden yapılanmasında merkezi rolü okullar oynayacaktı. Ancak etkileri ancak uzun vadede, mezunları kendi ayakları üzerinde durmaya başladığında hissedilebilirdi. Çıraklık programının amacı, Yahudi toplumunun belirli bir kesimine, yoksullara, zanaat becerileri kazandırarak kısa vadede doğrudan sonuçlar elde etmekti. Merkez komite üyelerinin çoğu, özellikle de ittifakın gelecekteki başkanı Narcis Levin, 1853'te kurulan Paris İsrailli Çırak ve İşçi Yetiştirme Derneği aracılığıyla Fransa'daki Yahudi yoksulların mesleki eğitimine zaten dahil olmuştu. İttifak tarafından benimsenen çıraklık sistemi, bu derneğin işlettiği sisteme göre modellenmişti. 19. yüzyılda Fransız burjuvazisi ve kilise tarafından yoksulları faydalı mesleklerde eğitmek için benimsenen özel hayırseverlik programlarına paralel olarak, konsistoriler ve Yahudi hayırseverlik dernekleri, Yahudi yoksullara vasıflı el sanatları eğitimi sağlamada derinden yer almışlardı. İttifak için çıraklık sistemi, okulun vazgeçilmez mantıksal devamı niteliğindeydi. Amaç, el emeğiyle geçimini sağlayabilecek işçiler yetiştirmek ve gençlerin mümkün olduğunca çoğunu, son derece istikrarsız, güvencesiz ve az saygı gören küçük çaplı ticaretten uzaklaştırmaktı. Okulun yoksul öğrencileri, tercihen 14 ila 15 yaşları arasında olanlar, 3 ila 4 yıl süreyle ustaların yanında çırak olarak çalıştırılırdı. Okul müdürü veya yerel halktan oluşan bir komite, sistemin işleyişini denetlerdi. Çıraklara ve bazen de işverenlere aylık maaş verilirdi. Müdür, maaşın üçte birini veya yarısını alıkoyarak, çırağın eğitim süresinin sonunda mesleğini icra etmek için gerekli aletleri satın almak üzere kullanabileceği bir tür tasarruf hesabı oluştururdu. Çırakların ahlaki eğitimi unutulmadı. İttifak öğretmenleri onlara Yahudi tarihi, muhasebe, aritmetik, geometri ve resim gibi konularda gece ve hafta sonu kursları verdi. İttifakın kalbine çok yakın olan bu ahlaki eğitim, çırakların bir okulda değil, iş yerinin tüm kötü etkileri arasında bulunmaları nedeniyle daha da önemliydi. A. H. Navın, 1899'da ittifakın çalışmalarının bu yönünü şöyle özetledi. Çıraklara, biraz okuma yazma, biraz aritmetik öğretmeliyiz, tarihten örnekler vererek, etraflarında sürekli aşağılanan el emeğini sevmeyi, tutumluluğu, ölçülülüğü, düzeni, işçinin başlıca erdemlerini uygulamayı ve ruhlarını yetiştikleri ahlaki durumun üzerine çıkarmayı öğretmeliyiz. Görevimizi böyle anlıyorum. Amaç, ahlaklı, dürüst ve çalışkan bir Yahudi zanaatkar sınıfı yaratmaktan başka bir şey değildi. Türk Yahudileri arasında yoksullara el sanatları öğretmek için bir çıraklık sistemi oluşturma yönünde daha önce bazı girişimler olmuştu. İstanbul'da, 1867'de Hapula, İş, adlı bir dernek yetimlere çıraklık vermeye çalışıyordu. Yine 1860'larda, İzmir'de bir hayır kurumu bir meslek okulu kurmuştu, ancak fon yetersizliği nedeniyle kapanmıştı. İttifakın gelişiyle birlikte, bu dernekler alanı örgüte bıraktı. Başlangıçta İstanbul'daki İttifak Çıraklık Komitesi'ne bir miktar fon sağladılar, ancak kısa süre sonra sahneden çekildiler. Diğer birçok alanda olduğu gibi, yerel çabalar ittifakın çabalarının gölgesinde kaldı. İzmir'deki okul müdürü, cemaatten destek sözlerine rağmen, şehirdeki İttifak Çıraklık örgütünü tek başına denetliyordu. Edirne'deki durum farklıydı. Orada, tanınmış bir maskil olan Abraham Danon, en başından beri işin içindeydi ve 1878 gibi erken bir tarihte el emeğini savunuyordu. Danon, mesleki eğitimin Yahudi yaşamının dönüşümü için en büyük öneme sahip olduğunu düşünüyordu. 1879'da kurduğu Dorşeyha Hahaskala, Aydınlanma Arayanlar, adlı topluluk, Edirne'deki İttifak Okulu'nun çıraklık programının yönetimini devraldı ve daha yakından denetlemek için Hapula çalışma, adında bir alt topluluk oluşturdu. Bu topluluk ile İttifak Okul Müdürü Samuel Lupo arasındaki sürtüşmeler, Abraham Dano'nun tamamen hahamlık semineri ile meşgul olması nedeniyle, 1897'de Lupo'nun çıraklık programını devralmasına yol açtı. Bu tarihten itibaren program, yalnızca Edirne'deki müdür tarafından yönetildi. Tahmin edilebileceği gibi, İstanbul'daki durum çok daha karmaşıktı. 1878'de, Alliance Bölge Komitesi üyesi olan Solomon Fernandez, Eliezer'de Castro ve Leon Piperno gibi yerel Frenkolar, çıraklık programını himayelerine almış ve bir çıraklık komitesi kurmuşlardı. Birkaç yıl boyunca, yıllık Alliance ödeneklerini istedikleri gibi kullanarak program üzerinde tam bir özgürlüğe sahiptiler. Somut sonuçların alınamaması, Alliance'dan bir öğretmen olan Bay Hemaut'un tüm İstanbul için programın sorumlusu olarak atanmasına yol açtı. Kendisi ile komite arasında sürtüşmeler olmasına rağmen, Hemaut 1895 yılına kadar sorumlu olarak kaldı ve 1889'da Balat'ta çırakların eğitimi için bir marangoz atölyesinin kurulmasında etkili oldu. İstanbul'dan ayrıldıktan sonra, genellikle Balat veya Hasköy okullarının Alliance müdürü, şehrin çıraklık teşkilatını yönetti. İttifak'ın mesleki eğitim programlarının sonucu ne oldu? Yüzyılın başında yöneticiler tarafından toplanan veriler bu soruya önemli bir ışık tutuyor. Bu veriler başka yerlerde yayınlandı ve analiz edildi, burada sadece kısa bir özet verilecektir. Edirne'de, 1878 ile 1900 yılları arasında ittifak programına 194 çırak katılmıştı. 1900 yılındaki soruşturma sırasında bunlardan 40'ı hala çıraktı. Geriye kalan 154 kişiden 21'i çıraklık dönemindeyken programı terk etmiş, 37'si ise eğitim aldıkları mesleklerde çalışmamıştı. Dolayısıyla programdaki kayıp yaklaşık %40 civarındaydı. Geriye kalanlardan 16'sı artık Edirne'de değil, çevredeki daha küçük yerleşim yerlerinde çalışıyordu. Bu nedenle Edirne'de sadece 80 ittifak eğitimli zanaatkâr kalmıştı. Bu rakam da dahil olmak üzere, 1900 yılında şehirde yaklaşık 15 bin kişilik toplam Yahudi nüfusunun 597'si Yahudi zanaatkârdı. İttifak Okul Müdürünün derlediği istatistiklere göre, Edirne'deki Yahudi zanaatkarların %20, sini terziler, %10'unu duvar ustaları, %9,3'ünü pastacılar ve %7,5'ini tenekeciler oluşturuyordu. Bunlara peynir üreticilerini, meyhanecileri, müdür tarafından onlara oldukça gösterişli bir unvan olan restoran işletmecisi deniyor, ve zanaatkar başlığı altında toplanan damıtıcıları da eklersek, bu sınıfın çoğunluğunun yarı vasıflı işçilerden oluştuğu oldukça açık hale gelir. Buna karşılık, ittifak tarafından eğitilen zanaatkarların beşte biri terzi ve ayakkabıcı olsa da, geri kalanların tamamı yüksek vasıflı mesleklerdeydi. İstatistikler, ittifakın bu tür birçok mesleği Yahudi topluluğuna kazandırmaktan sorumlu olduğunu gösteriyor. Edirne'deki tek Yahudi mobilyacılar, saatçiler, Yaldızcılar, araba yapımcıları, demirciler, doğramacılar, fıçıcılar, matbaacılar, mekanik metal dönmeciler ve bıçakçılar, ittifak çıraklık sisteminin ürünleriydi. Bunlar, kasabadaki Yahudiler için tamamen yeni mesleklerdi. 1899 yılına gelindiğinde, İzmir'de çıraklık programına başlayanların %40'ı programı tamamlamadan bırakmıştı. Programı tamamlayanların ise %95'i kendilerine öğretilen meslekleri icra etmişti, bu durum, gelişmekte olan büyük bir liman kentinde yetenekli zanaatkarlar için, gerileyen ve denize kıyısı olmayan Edirne'ye kıyasla daha fazla fırsat bulunduğunu yansıtıyordu. İttifak programının ürünü olan tam eğitimli zanaatkarların sayısı, İzmir'deki toplam 893 Yahudi zanaatkarın neredeyse 8'de birini oluşturuyordu. Toplam Yahudi nüfusu yaklaşık 20 ila 25 bin civarındaydı. İzmir'deki bu sınıfın çarpık yapısı, 1899 istatistiklerinde açıkça görülmektedir. Yarısından fazlası terzi, ayakkabıcı ve çuval tamircilerinden oluşuyordu. Edirne'de olduğu gibi, yarı vasıflı meslekler de ağırlıklıydı. İttifak çıraklık programı da burada mesleklerin çeşitlenmesine katkıda bulunmuş ve Yahudi topluluğuna ilk kez yeni beceriler kazandırmıştır. İzmir'deki tek Yahudi fıçıcılar, ağaç oymacılar, tesisatçılar, tamirciler, araba yapımcıları ve bronz eriticiler, ittifak çıraklık programından geçmiş kişilerdi. Dahası, Yahudi demircilerin, matbaacıların, metal tornacıların, halı dokuyucularının ve fotoğrafçıların büyük çoğunluğu da bu programın mezunlarıydı. Bununla birlikte, sonuçlar ittifakın beklentilerini karşılamamış gibi görünüyor. Çıraklık programları, özellikle topluluk için yeni mesleklerde belirli sayıda Yahudi kalifiye zanaatkarın yetiştirilmesine yol açtı. Ancak, başlangıçta çok büyük olmayan çırak havuzundan %40 ila %50'lik bir ayrılma oranıyla, programlar tarafından eğitilen kişi sayısı, örgütün arzuladığı Yahudi sosyal yapısının derin dönüşümünü etkilemek için çok sınırlı kaldı. Sonuç olarak, ittifakın desteklediği her yeni kalifiye meslek, Edirne ve İzmir'de yalnızca bir ila dört Yahudi tarafından icra edildi. Dahası, önceki yıllarda terzilik gibi yarı vasıflı mesleklerin çıraklık sistemine dahil edilmesiyle hatalar yapılmış ve kaynaklar israf edilmişti. İttifakın yardımıyla eğitilen küçük kalifiye zanaatkar grubu, bu toplulukların her birinde önemli bir gruptu. Bununla birlikte, Yahudi sosyal yapısı üzerindeki etkileri sınırlı kaldı. İstanbul'da çıraklık programının kötü işlediği anlaşılıyor. 1899'da programa katılan 325 kişiden sadece 108'i mesleklerinde çalışmaya devam etti. Programın kaybı yaklaşık %67 civarındaydı. Demirci çıraklığına verilen 16 kişiden sadece biri öğrendiği mesleği icra ediyordu. Gırabürcülükte 15 çıraktan sadece ikisi, dökümcülükte 9 çıraktan biri, kitap ciltçiliğinde 10 çıraktan ikisi ve halı dokumacılığında 21 çıraktan sadece beşi mesleklerinde çalışıyordu. Ne yazık ki, İstanbul arşivleri şehrin geri kalanındaki Yahudi zanaatkârlarıyla karşılaştırma yapmamıza izin vermiyor. Bununla birlikte, İstanbul'daki tamamen vasıfsız Yahudi yoksulların çok büyük sayısı ve ittifakın yardımıyla yetiştirilen zanaatkârların çok az sayıda olması göz önüne alındığında, Çıraklık örgütünün oradaki sonuçları hakkında sonuçlara varmak zor değil. Her ne kadar bu örgüt bazı yeni vasıflı meslekler getirmiş olsa da, genel olarak İstanbul Yahudilerinin sosyal yapısı ve özel olarak şehrin Yahudi zanaatkâr sınıfı üzerindeki etkisi ihmal edilebilir düzeyde görünüyor. İttifak, yüzyılın başında başlattığı soruşturmalar sonucunda, genel olarak çıraklık programlarında ciddi sorunlar olduğunu ortaya koydu. Çırakların eğitimine harcanan büyük miktardaki paraya rağmen, sonuçlar daha da sınırlı görünüyordu. İttifak, İzmir'de bu amaçla 1897 yılına kadar 105.980 frank harcamıştı. İstanbul'da ise 1899 yılına kadar 200.000 franktan fazla harcama yapılmıştı. 1900 yılında Merkez Komite, Kudüs'teki Ticaret Okulu'nun müdürü Albert Antebiden, programlarının göreceli başarısızlığının nedenlerini araştırmasını istedi. Antebi birkaç faktör belirledi. Çıraklar, aşırı talep gören ve bu nedenle çok karlı olmayan terzilik gibi kolay meslekleri tercih ediyordu. Çıraklık dönemlerinin sonunda sermaye eksikliği çekiyorlardı ve dükkan açamıyorlardı, eğitimlerini tamamladıktan sonra ise genellikle ittifak tarafından kendilerine hiçbir ilgi gösterilmeden ortada bırakılıyorlardı. Cumartesi günleri çalışmayı reddetmeleri rakiplerine haksız bir avantaj sağlıyordu. Çoğu zaman Hristiyan olan ve rakip yaratmak istemeyen usta zanaatkarlar tarafından kötü bir şekilde eğitiliyorlardı. Türkiye'deki yüksek işsizlik oranı ve sanayinin geri kalmışlığı Yahudiler arasında vasıflı mesleklerin yayılmasına önemli bir engel teşkil ediyordu. O dönemde Balat Okulu'nun ve İstanbul'daki çıraklık programının sorumlusu olan A. H. NAV'ın tarafından hazırlanan ayrıntılı bir raporda da aynı faktörler vurgulanmıştır. Türkiye'deki tüm ittifak öğretmenleri arasında NAV'ın, örgütün ahlaki eğitim görevine en çok önem veren kişiydi ve bu durum, onu 1911'de ekol Normale İsrailit Orientale'nin müdürü yapacak olan merkez komitenin de büyük beğenisini kazanmıştı. Burada da ahlaki eğitim dürtüsü açıkça görülüyordu. Ona göre, ebeveynler iyi niyet göstermiyor ve çocuklarını kolay işlere, bilindik yollara yönlendirmeye çalışıyorlardı. Gençlerin apati, şüphecilik ve egoizmi ile kısa vadeli kazanç kaygıları, onları el emeğinden nefret ettiriyordu. Programdan sorumlu kişi ile çıraklık komitesi arasındaki çekişmeler nedeniyle İstanbul'daki çıraklık programında ahlaki eğitim düzgün bir şekilde geliştirilemiyordu. NAV'ın, durumu düzeltmek için bir dizi reform önerdi. İttifak okullarındaki en iyi öğrencilerin çıraklık programına yönlendirilmesi teşvik edilmeli ve sadece okulların üstteki iki bölümüne ulaşanlar kabul edilmeliydi. Her meslek için gereken yıl sayısını düzenleyen bir ölçek hazırlanmalıydı. Çıraklara ödenecek maaşlar, ittifak tarafından her mesleğe verilen değere göre değişmeliydi. Çırakları eğitecek iyi usta zanaatkarlar bulmaya özel önem verilmeli ve Türkiye'de bulunamayanlar yurt dışından getirilmeliydi. İstanbul'daki deneyim, çıraklar için özel atölyeler oluşturmanın çok maliyetli olduğunu ve terk edilmesi gereken bir politika olduğunu kanıtlamıştı. En önemlisi, gece kursları canlandırılarak çırakların ahlaki eğitimine büyük önem verilmeliydi. NAV'ın, el emeğinin önemini vurgulamak için ittifak okullarının müfredatında kapsamlı değişiklikler önerdi. Okul, atölyenin ön odası haline gelmeliydi. Antebi, Navon’un önerdiği reformları onayladı. Ayrıca, ittifak okullarının en az üst iki sınıfını tamamlamış en iyi öğrencilerinden çırak alınması gerektiğinin altını çizdi ve çırakların kolay meslekler seçmeye teşvik edilmemesi gerektiğini belirtti. 1903 yılında yayınlanan öğretmenler için Genel Talimatların Çıraklık Örgütleri Bölümü, bu önerilerden bazılarını dikkate almıştır. Ancak, öğrencinin programa kabul edilmeden önce ulaşması gereken eğitim seviyesinden hiç bahsetmemiştir. Öte yandan, talimatlar hangi mesleklerin caydırılması ve hangilerinin teşvik edilmesi gerektiğini oldukça açık bir şekilde belirtmiştir. Terzi, ayakkabıcı, şapkacı veya gümüşçü gibi zaten çok fazla Yahudi tarafından yapılan mesleklerde çırak verilmeyecekti. Kuaförlük, şekerlemecilik, tenekecilik ve eczacılık, ciddi meslekler olarak kabul edilmedikleri için sübvanse edilen meslekler listesinden çıkarılmıştır. En çok tavsiye edilen meslekler ise kilitçi, bakırcı, nalbant, demirci, mobilyacı, halıcı, araba yapımcısı, duvarcı ve saraçlık olmuştur. İttifak, diğer tüm mesleklerden ziyade yüksek vasıflı mesleklerdeki çıraklığı vurgulamıştır. 1900 yılındaki soruşturmanın ardından çıraklık sistemine daha fazla önem verilmesi ve okul müdürleri tarafından daha sıkı denetim uygulanması sonuçları iyileştirdi. 1912'de Edirne'de derlenen bir rapor, 1903 ile 1911 yılları arasında 8 yıl içinde çıraklık yapan 86 kişiden 21'inin programı tamamlamadan bıraktığını ortaya koyuyor. Bu dönemde program aracılığıyla edinilen becerilerle geçimini sağlayan 65 zanaatkar arasında 16 marangoz, mobilyacı ve tornacı, 8 ev boyacısı, 3 sandık yapımcısı, 8 demirci, 6 soba yapımcısı kalaycı, 9 metal dökümcü, 3 mekanikçi, 6 araba yapımcısı, 3 fırça yapımcısı, 2 marangoz ve 3 halıcı bulunuyordu. İttifakın vasıflı mesleklerde çıraklığa daha fazla önem verilmesi arzusunun uygulanması listede tekrar açıkça görülmektedir. Bununla birlikte Antebi'nin 1900'de Edirne hakkında hazırladığı rapordaki iddiasını tekrarlayan şehir okul müdürü bu zanaatkârların hiçbirinin zanaatlarında büyük usta olmadığını ve çoğu zaman Yunan Ermeni ve Türk rakiplerine kıyasla vasat işler ürettiklerini belirtti. Birçoğu ancak geçimlerini sağlayabiliyordu. İzmir ve İstanbul için 1900 sonrası döneme ait karşılaştırılabilir istatistikler bulunmamaktadır. 1896 ile 1906 yılları arasında İzmir'deki çıraklık programının sonuçlarını gösteren 1906 yılında derlenen liste, Yukarıda ele alınan 1899 yılında derlenen listeyle örtüştüğü için sınırlı bir kullanıma sahiptir. Bununla birlikte, burada da kanıtlar, yüksek vasıflı mesleklerdeki çırak sayısında bir artışa ve terzi ve ayakkabıcı gibi mesleklerin aşamalı olarak ortadan kalkmasına işaret etmektedir. İstanbul'a dair mevcut tek istatistikler, Galante'nin İstanbul Yahudileri Tarihi adlı eserinde sunduğu verilerdir çalışmasını, günümüzde kayıp olan İstanbul'daki İttifak Çıraklık programının arşivlerine dayandıran Galant, 1. Dünya Savaşı'na kadar 572 zanaatkarın yetiştirildiğini iddia etmektedir. Ancak bu rakam, bunların ne kadarının gerçekten mesleklerini icra ettiğini göstermemektedir. Programdan ayrılma oranının önemli ölçüde azaldığına inanmak için hiçbir neden yoktur. Yukarıda belirtildiği gibi, 572 kişiden 325'i 1900'den önce çıraklık yapmış ve bu tarihte sadece 108'i zanaatkar olarak kalmıştır. Çıraklık programlarının genel ilimleri göz önüne alındığında, bu sayının 1914 yılına kadar muhtemelen 250 civarına yükseldiğini varsaymak makul olacaktır. Bursa, Aydın, Manisa ve Tekirdağ gibi ittifak okullarının bulunduğu diğer şehirlerde de çıraklık programları kurulmuştur. Ancak bunlar, büyük merkezlerdeki programlara kıyasla çok daha küçük ölçekliydi ve öğretilebilecek meslek sayısı oldukça sınırlıydı. Bu topluluklara ilişkin istatistiklerin olmaması, başarı oranlarını analiz etmeyi imkansız kılmaktadır. Bazı verilerin mevcut olduğu demotika örneğine bakıldığında, programların küçük merkezlerde çok başarılı olmadığı görülmektedir. Büyük toplulukları etkileyen sorunlar, zaten zanaatkarlık becerilerinin az olduğu küçük toplulukları da etkilemiştir. İstanbul, Edirne ve İzmir'deki çıraklık programlarını bir bütün olarak ele aldığımızda, ittifakın Türkiye'de Yahudi kalifiye zanaatkâr sınıfının oluşturulmasına yaptığı katkının sınırlı sonuçlar verdiği oldukça açık hale geliyor. Sonuçlar, harcanan çabayla orantılı değildi ve Yahudi kalifiye bir sınıf geliştirme amacının çok gerisinde kaldı. Örgüt, Yahudilere nispeten yeni kalifiye mesleklerin, özellikle metal ve ahşapla ilgili mesleklerin tanıtılmasına katkıda bulundu, bu meslekler, o dönemde batıdan ithal edilen mamul ürünler nedeniyle önem kazanmıştı. Ancak Türkiye'deki Yahudi yoksullarının sosyoekonomik profilinde derin bir dönüşüm yaratmadı. Çıraklık programının göreceli başarısızlığında üç faktör önemli rol oynamıştır. Osmanlı İmparatorluğunun iflas etmiş ve batıya borçlu olan kırılgan ekonomik durumu, Böylesine iddialı bir programın başarılı olmasını sağlayacak olumlu yerel koşulları yaratmamıştır. El sanatları alanı, özellikle 1838'deki İngiliz-Türk Ticaret Anlaşması'ndan sonra, ithal malların yerel pazarları doldurmasıyla birlikte, 19. yüzyılda derin bir gerileme yaşamıştır. El sanatları, Osmanlı İmparatorluğunda en güvenli meslekler arasında yer almamıştır. Pazar yerinin etnik bölünmesi de ciddi sorunlar yarattı. Çoğunlukla Rum ve Ermenilerden oluşan yerel loncalar, Yahudilere zanaatkarlık becerilerinin öğretilmesini desteklemiyor ve Yahudi çırak alanları taciz ediyordu. Deri tabaklama ve Saraçlık gibi bazı meslekler İzmir'deki Yahudilere açık değildi. Öte yandan, başkentteki terzilik ağırlıklı olarak Aşkenazi Yahudilerinin elindeydi. İttifak bazen yerel yönetime atlayarak ve Kudüs'te kurduğu meslek okuluna öğrenci göndererek soruna bir çözüm bulmaya çalıştı, Öğrencilerin geri dönüp kendi topluluklarında mesleklerini icra edeceklerini umuyordu. Ancak ilgili sayı çok azdı ve çoğu eğitimlerini tamamladıktan sonra genellikle batıya göç etmeyi tercih etti. Ancak en önemlisi, ittifakın okullarındaki yeterli sayıda öğrenciyi ve velilerini çıraklık programını desteklemeye ikna etmesi imkansız oldu. Programa girenlerin çoğu, ittifakın sunduğu ücretler için katıldı ve daha iyi bir alternatif bulunur bulunmaz ayrıldı. Öğrencilere öğretilen el emeğinin yüceltilmesine rağmen, zanaatkar olmak için gerçek bir teşvik yoktu. Tanıtılan meslekler çok yeniydi, gelecekleri çok belirsizdi ve bu nedenle büyük sayılarda insanı cezbetmedi. Dahası, Türk Yahudileri arasında yüksek vasıflı el emeğine meşruiyet ve statü kazandıracak bir zanaat geleneği, bir zanaat kültürü yoktu. Geriye dönüp bakıldığında, ittifakın mesleki programlarına erişimi yalnızca kendi okullarının öğrencileriyle sınırlamasının bir hata olduğu açıktır. İttifakın çıraklık programının gerçek müşteri kitlesi, çeşitli nedenlerle kurumlarına gitmeyen, Başka yerlerde çok sınırlı bir eğitim alan ve geçimini sağlayacak becerilerden tamamen yoksun olan yüzlerce gençti. Sadece okullarının öğrencilerini ahlaklı ve çalışkan bir zanaatkarın hayatına hazırlaması gereken ahlakçı yaklaşım, ittifakın daha önce bu yüce mesaja maruz kalmamış ve bu nedenle yetenekli bir mesleğin faydalarından yararlanma olasılığı düşük görülenleri dışlamasına neden oldu. Bu çelişkiler, ittifakın okullarının pratik amaçlarını hiçbir zaman açıkça tanımlamamış olmasından kaynaklanıyordu. Ahlakçı söylemi, yerel koşulların yakından incelenmesini engelliyordu. Açıkçası, okullarının öğrencilerinin iyi bir yaşam sürmelerini istiyordu ve Fransızca, aritmetik ve diğer pratik konuların öğrenilmesinin bu amaca ulaşacağını varsayıyordu. Ancak, temel görevinin, kurumlarının batılılaştırma eylemi yoluyla yerel halkın giyimini, geleneklerini, ahlakını, yaşam biçimini ve düşünce biçimini dönüştürmek olduğunu düşünüyordu. Batılılaşmadan elde edilecek pratik faydalar belirsiz bırakılmıştı. Aynı zamanda, okul sistemine, yoksulların durumunu iyileştirmek için kullanılacak araçlar hakkındaki güncel Avrupa burjuva anlayışlarından beslenen bir çıraklık programı ekleyerek sonucun bir kısmını belirlemeye çalıştı. İttifakın görüşleri, eğitimin tüm kapıları açtığı inancını ve ardından yoksulları yalnızca katı bir şekilde tanımlanmış geçitlerden geçirmeye çalışmayı birleştiren, Baskın 19. yüzyıl Avrupa Eğitim ideolojisinin temel paradoksunu yansıtmaktan başka bir şey yapamazdı. Kız çocukları için mesleki eğitim, erkek çocuklara yönelik çıraklık programının kurulmasından birkaç yıl sonra, merkez komite birçok okulda kız çocuklarına meslek öğretilecek atölyeler kurmaya karar verdi. İttifakın ahlak konusuna verdiği büyük önem göz önüne alındığında, kız çocuklarının olumsuz etkilere maruz kalabilecekleri şehirlerde çıraklık yapmalarını desteklememesi doğaldı. Bunun yerine, müdürün doğrudan kontrol edebileceği okullarda terzilik, dikiş, nakış, çamaşır yıkama, ütüleme ve dokumacılık öğreten atölyeler oluşturuldu. Sadece 12 ila 14 yaşları arasında olan ve ittifak okulunda öğrenim gören öğrenciler, 3 yıl sürecek olan programa kabul edilecekti. Fransa'da olduğu gibi, dikiş işleri de başından beri Alliance Kız Okulları'nın müfredatının bir parçasıydı. Mesleki eğitim programı, daha yoksul kızlara, gelecekteki kocalarının kazançlarını desteklemek için kullanabilecekleri bir beceri kazandırmayı amaçlıyordu. Amaç, her zaman olduğu gibi, hem ahlaki hem de pratik terimlerle tanımlanmıştı. Temel eğitim tek başına kız çocukları için geçim kaynağı sağlayamaz ve doğu kadınlarının tembellik ve miskinlik alışkanlıkları göz önüne alındığında, ona gelecekteki evinin geçimine katkıda bulunmasını sağlayacak, aile içinde daha fazla otorite ve kendine daha fazla güven kazandıracak bir meslek kazandırmak özellikle acil bir gereklilikti. İlk kız atölyeleri 1882'de Galata'da, İstanbul, kuruldu ve 1884'ten itibaren Edirne, İzmir ve İstanbul'un diğer semtlerinde de atölyeler açıldı. Her yıl bu atölyelerin her birine 15 ila 30 kız öğrenci kabul ediliyordu. Ancak kısa süre sonra bunların hiçbirinin beklenen sonuçları vermediği anlaşıldı. Verilen eğitimin uzmanlaşmış niteliğine karşı direnç vardı. Çoğu ebeveyn çocuklarının sadece evde faydalı olabilecek dikiş öğrenmelerini istiyordu. Edirne'deki atölyelerin yönetimi zordu ve 1887'de yeniden düzenlendi. Galata Okulu'nun müdürü, atölyeyi okulun genel dikiş odasına dönüştürmeye çalıştı, bu fikir, amatörleri değil gerçek profesyonelleri yetiştirmek istediklerini belirten Merkez Komite tarafından öfkeyle reddedildi. 1889 yılına gelindiğinde merkez komite atölyelerinin hiçbirinin iyi çalışmadığından şikayet ediyordu. Yıllar içinde çok az gelişme oldu. 1899'da bölgede çok fazla terzi olduğu için atölyelerde eğitim alan kadınların çok azı Hasköy'de geçimini sağlamak için becerilerini kullanıyordu. 1905'te Balat okullarındaki atölyeler kayda değer sonuçlar vermediği için kapatıldı. Merkez Komite böyle bir kurumun orada başarılı olamayacağına karar verdi. 1909 tarihli bir rapora göre İzmir'deki sonuçları da pek parlak değildi. 1910'da Edirne Okulu'nun müdürüne yazdığı açık bir mektupta Merkez Komite yenilgiyi kabul etti ve genel olarak başarılı olmadıkları için yeni atölyeler kurmamasını emretti. Erkek çocuklara yönelik çıraklık programı için mevcut olanlarla karşılaştırılabilir istatistiklerin eksikliği Türkiye'deki kız çocuklarının mesleki eğitiminin sonuçlarını kesin bir şekilde tartışmayı imkansız kılmaktadır. Yukarıda bahsedilen müdürlerin ve merkez komitenin genel yorumları, eğitimin sonuçlarının beklentilerin çok altında kaldığını açıkça ortaya koymaktadır. İttifakın kız çocukları için olan tek kapsamlı okulu olan Galata Okulu da bu sonucu doğrulamaktadır. İttifak, Türkiye'de, Galata gibi en batılılaşmış bölgelerde bile, Kadın iş gücünün önündeki olanaklar konusunda bir şekilde gerçekçi olmayan beklentilere sahipti. Çalışabilecek kızlar bile evlendikten sonra çalışmayı bıraktılar. Çalışmak isteyenler ise mürebbiye, öğretmen, sekreter veya Galata mahallesindeki Avrupa mağazalarında satış elemanı olarak çalışmayı tercih ettiler. Okul, Yahudi kızları yeni yeni cezbetmeye başlayan bu tür işler için gerekli becerileri sağlamada atölyelerden çok daha etkiliydi. İttifak, yerel halkın sosyal beklentilerini doğru bir şekilde değerlendiremedi. Yahudi yoksullar, el emeğine olumlu bakmıyorlardı. Yerel halk için sosyal statüde yükselmenin, yukarı çıkmanın bir aracı olarak görülen şey atölyeler değil, okulların kendisiydi. Galata'daki okul müdürünün de belirttiği gibi, İspanyol, Sefarad, anneler, genç bir kız okula gittikten sonra artık çamaşırcı, ütücü, hizmetçi veya aşçı olamayacağına inanıyorlar. Ahlak dersi vermek, el emeğinin erdemlerini önmek bu tutumu değiştiremedi. Tarım eğitimi. İttifakın faaliyetlerinin önemli bir bölümünü tarımsal eğitim oluşturuyordu. Yahudilerin toprağı ve çiftçilik uygulamasına dönüşünü yeniden doğuş çalışmalarının ayrılmaz bir parçası olarak görüyordu. Bu kaygı, ittifakı 1870 yılında Filistin'in Yafa kenti yakınlarında Mik ve Yizrail, İsrail'in Umudu adlı bir tarım okulu kurmaya yöneltmişti. Burada öğrenciler en yeni tarım tekniklerini öğrenip çiftçi olmak için gerekli tüm becerileri kazanacaklardı. Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki her ittifak okulundan birkaç öğrenci her yıl Filistin'den gelen öğrencilerle birlikte eğitim almak üzere oraya gönderiliyordu. 19. yüzyılın sonlarında Rusya'dan kitlesel göçün başlamasıyla birlikte Mik ve Yizrail'deki öğrenci sayısı önemli ölçüde arttı. 1891 yılında Baron Morris’te Hirsch tarafından kurulan Yahudi Kolonizasyon Birliği ile birlikte, Tarım Eğitimi İttifak'ın gündeminde daha da üst sıralara çıktı. Hirsch, göçmenleri Arjantin ve diğer yerlerdeki topraklara yerleşmeye yönlendirmek istiyordu. Yeni örgüt, ittifak ile aynı başkanı, Narcis Levin'i paylaşıyordu ve faaliyetlerini eski kuruluşla yakından koordine ediyordu. Artık Yahudilerin yerleştikleri yeni bölgelerde çiftçilikte başarılı olabilmeleri için tarım konusunda eğitilmeleri zorunlu hale gelmişti. Filistin'deki yeni gelenlerin durumunu iyileştirmek için Mik ve Yizrail'deki öğrenci sayısını artırmanın yanı sıra, İttifak 1895 yılında Tunus'un Dicedeyda kentinde ikinci bir tarım okulu kurdu. Yeni kurum, Kuzey Afrika Yahudileri arasında tarıma yönelme hareketine ivme kazandırmak amacıyla tasarlanmıştı. İttifak ayrıca Türkiye'de tarım eğitimi başlatmaya da çalıştı. 1887'de, toplam 17 aileden oluşan bazı Rus Yahudi mülteciler, küçük Asya'daki aydın yakınlarına yerleşmiş ve tarımla uğraşmaya çalışmışlardı. Zor durumda kaldıklarında, ittifak onlara mali olarak yardım etmiş ancak sıkıntılı ekonomik durumlarını hafifletememişti. 1890 yılına gelindiğinde, bu yerleşimcilerin çoğu ayrılmıştı. Bu olay, Yahudilerin tarım becerilerinin yetersizliğini ortaya koydu. İzmir'deki okul müdürü Şemtob Pariente yerleşimcilerin durumunu yakından takip ediyordu. Okulunun bazı öğrencilerini tarıma yönlendirmek istiyordu. Onun girişimiyle, örgüt, Baron de Hirsch'in mali yardımıyla 1890 yılında İzmir yakınlarındaki Burnabat'ta bir çiftlik satın aldı. İzmir'deki İttifak Okulu'nun birkaç öğrencisi, Mikve ve Yizrail mezunlarının gözetiminde çırak çiftçi olarak oraya gönderildi. Ancak bu deney kısa sürdü. Satın alınan arazinin kalitesiz olduğu anlaşıldı ve 1895 yılında terk edildi. Ancak İttifak, Tunus'taki D.J.D. modeline benzer bir tarım okulunun Türkiye'de faydalı olacağına ikna olmuştu. 1896'da İttifak Sekreteri Jacques Bigart, İzmir'deki İttifak Okulu'nun müdürü Gabriel Ariye'ye Küçük Asya'da bir çiftlik satın alma olasılığını araştırması için yetki verdi. Onun tavsiyesi üzerine Yahudi Kolonizasyon Birliği, az sayıda Rus Yahudi yerleşimcinin kaldığı Aydın yakınlarında 2587 hektarlık bir çiftlik satın aldı ve 1900 yılında Or Yehuda, Yahuda'nın Işığı adında bir tarım okuluna dönüştürdü. Kurum, Yahudi Kolonizasyon Birliği tarafından yönetildiği için Tarihi bu çalışmanın kapsamına girmez. Ancak, birliğin kurumun durumuna büyük ilgi gösterdiğini ve kendi personelini kullanarak periyodik olarak denetlediğini belirtmek yeterlidir. İlk yıllarda okulda 30 ila 35 öğrenci vardı ve 3 yıl süren bir eğitim ve uygulama programı izliyorlardı. Öğrenci kitlesinin üçte 1 ila yarısı Romanya'dan, geri kalanı ise Küçük Asya'dan gelen Yahudilerden oluşuyordu. 1908 yılına gelindiğinde, okuldaki öğrenci sayısı 50'ye yükselmişti. Türkiye söz konusu olduğunda, ittifakın yerel toplulukların ilgisini tarıma yönlendirme çabaları pek başarılı olamadı. Mick ve Yizrail, D.J. veya Or-Yahuda'dan mezun olan Türk Yahudilerinin Türkiye'de tarımla uğraştığına dair hiçbir kanıt yok. Tarım eğitimi alanların sayısı çok azdı ve yerel koşullar tarımı cazip bir meslek haline getirmek için çok zordu. Yahudiler büyük ölçüde kentli bir nüfus olarak kaldı ve ticaret ve alışveriş çoğunluğun geçim kaynağını oluşturdu. Okulların sosyal etkisi, 19. yüzyılın ikinci yarısı ve 20. yüzyılın ilk 10 yıllarında Türk Yahudiliğinin sosyal yapısı hakkında kesin istatistiklerin bulunmaması nedeniyle, ittifak okullarının bu yapıda meydana gelen değişimlere katkısının sayısal bir analizini yapmak mümkün değildir. Bununla birlikte, ittifak arşivlerinde bulunan veriler belirli eğilimlere işaret etmektedir. Açıkça görülüyor ki, ilk 10 yıllarda ittifak kurumları Yahudi okul çağındaki nüfusunun sadece küçük bir azınlığına ulaşabiliyordu. Okul sayısının kademeli olarak artmasıyla birlikte bu kesim önemli ölçüde büyüdü. Daha önce de belirtildiği gibi, 1911 yılına gelindiğinde Edirne'de ve tüm küçük Yahudi topluluklarında Yahudi okul çağındaki nüfusun büyük çoğunluğu ittifak kurumlarına devam ediyordu. Öte yandan İstanbul ve İzmir'de başarı daha belirsizdi, okul çağındaki nüfusun 5'te bir ila üçte biri bu okullara kayıtlıydı. Bu iki şehrin toplam Yahudi nüfusu, tüm Türk Yahudiliğinin 4'te üçünden fazlasını oluşturduğundan, Genişlemesinin zirvesinde ittifakın Türkiye'deki okul çağındaki Yahudilerin toplam sayısının azınlığına, ancak önemli bir azınlığına ulaştığı oldukça açıktır. Alliance öğrenci topluluğunun sosyal yapısı nasıldı? Bu, zamana ve yere göre değişiyordu ve çevredeki Yahudi toplumunu yansıtıyordu. Öğrencilerin ailelerinin çoğunun ekonomik durumunun en iyi ihtimalle bile vahim olduğu şüphesizdir. Bununla birlikte bazı farklılıklar da vardı. Başlangıçta İstanbul'un Avrupa yakasında faaliyet gösteren Galata okulları, Balat ve Hasköy'deki okullara göre nispeten daha varlıklı bir öğrenci kitlesini kendine çekti ve daha iyi sonuçlar da verdi. İstanbul'un Asya yakasında bulunan Kuzguncuk bölgesi geleneksel olarak daha varlıklı bir Yahudi nüfusuna sahipti. Bu durum Paris'teki ittifak kurumlarının yöneticileri tarafından Paris'e gönderilen istatistiklere de yansımıştır. 1896'da erkek okuluna kayıtlı 87 Yahudi öğrencinin, okulda 4 Rum ve 8 Ermeni vardı, ailelerinden 50'si, %57,5, çok varlıklı ve varlıklı olarak nitelendirilirken, geri kalanı fakir veya çok fakir olarak tanımlanmıştır. Buna karşılık, kızları kız okuluna giden 93 Yahudi aileden 36'sı, %38,7, varlıklı olarak nitelendirilirken, geri kalanı fakir olarak sınıflandırıldı. Bu kategorileri belirlemek için hangi kriterlerin kullanıldığı açık değildir. Ancak bu veriler, aynı mahallede bile okulların sosyal yapısının önemli ölçüde değişebileceğini göstermektedir. İttifak okullarına devam eden öğrenciler, ebeveynlerinin maddi durumuna göre aylık bir ücret ödemek zorundaydı. Başlangıçta, ücret aylık 5 ila 75 kuruş, 1,05 frank ila 15,75 frank arasında değişebiliyordu. 1897 yılında 75 kuruşun, İstanbul'da bir dükkanda uzun yıllar hizmet verdikten sonra bir satış elemanının ortalama haftalık ücretini temsil ettiğini düşünürsek, bu daha anlamlı hale gelir. Her yıl çok sayıda öğrenci ücretsiz olarak kabul ediliyordu. Çünkü ebeveynlerinin en düşük ücreti bile ödeyecek kadar zengin olmadığı düşünülüyordu. 20. yüzyılın ilk 10 yılına kadar, genel olarak, ücret ödeyenlerden daha fazla ücretsiz öğrenci kabul ediliyordu. 1895 yılında, Merkez Komite, en yoksulların bile her ay sembolik bir miktar ödemesini kararlaştırdı, bunun, Kişinin kendi gelişimine katkıda bulunma ahlaki dersini öğretmesi amaçlanmıştı. 20. yüzyılın ilk 10 yılında ücretsiz kabul edilenlerin sayısı önemli ölçüde azaldı. Ücret ödeyen ve ödemeyen öğrenci sayısına ilişkin istatistikler, ödenen gerçek ücretleri göstermediği için sınırlı bir fayda sağlamaktadır. Bir raporda belirtildiği gibi, Büyük çoğunluk çok az ücret ödemiştir ve ödeme yapma gerçeğinin ekonomik durumun bir göstergesi olduğunu varsaymak yanıltıcı olur. Mevcut tüm bilgiler, genel olarak, ittifak okul ağının, öğrencilerin çoğunun sembolik meblağlar ödediği veya hiç ödeme yapmadığı kitlesel bir eğitim sistemi oluşturduğunu göstermektedir. Okul ağı, yoksullar için olmak zorunda değildi, çünkü nispeten daha varlıklı ailelerden öğrencileri de içeriyordu. Bununla birlikte, Türk Yahudiliğinin sosyal gerçekliğini yansıtan bir şekilde, öğrencilerinin çoğunluğu yoksul ailelerden geliyordu. Bu durum, daha girişimci okul müdürleri tarafından derlenen birkaç istatistikle daha da açıklanmaktadır. 1895 yılında, İzmir'deki İttifak Okulu'nun toplam 306 öğrenci babasından, 30 öğrenci yetimdi, 7'si, %2,28, saygın olarak nitelendirilen tüccar, 60'ı, %19,6, komisyoncu ve para değiştirici, 41'i, %13,3, terzi ve diğer zanaatkardı. 11 haham, 4 görevli, 3 öğretmen ve 20 çalışan 3. sektörü, %12,4, temsil ediyordu. 35'i, %11,4, işsizdi. Geri kalan 125'i, %40,8, küçük çaplı alım-satım, seyyar satıcılık ve diğer ticari faaliyetlerle uğraşıyordu. Bu aileler arasında nispeten varlıklı olanlar tüccar ve komisyoncu sınıfından geliyordu. Büyük çoğunluğun ekonomik durumu ise arzu edilenden çok uzaktı. 1900 yılında Balat Okulu'nda da durum aynıydı, okula kayıtlı 600 öğrencinin yarısından fazlasının velileri, istikrarsız işlerde çalışarak sefil bir yaşam sürüyordu. Yoksulluk, öğrencilerin programı tamamlamadan okullardan erken ayrılmalarının başlıca nedeniydi. Bu durum, kurumun eğitmek üzere tasarlandığı grubun ekonomik zorunluluk nedeniyle kurumun etkisinden kurtulmasından yakınan yöneticiler için sürekli bir şikayet kaynağıydı. Okulların en alt sınıfları özellikle geçirgendi ve her birkaç ayda bir sürekli öğrenci giriş çıkışları yaşanıyordu. Okulda kalma süresinin ortalaması, aynı şehirdeki farklı dönemlerde değişebiliyordu. Örneğin, 1883 ila 84 akademik yılında İstanbul'daki Ortaköy Okulu'ndan ayrılan öğrenciler ortalama 1,4 yıl orada kalmışlardı. Aynı yıl, Galata Okulu için bu rakam 3,4 yıldı. Galata, Ortaköy'e göre çocuklarını okulda daha uzun süre bırakmayı göze alabilen nispeten daha varlıklı bir nüfusa sahipti. İzmir Okulu, öğrenci nüfusundaki hızlı değişimden sürekli olarak muzdarip olmuştur. 1880 ila 81 akademik yılında ortalama kalış süresi 29,4 ay iken, bu rakam 1895 ila 96 akademik yılında 3 yıla yükselmiştir. Edirne Okulu bu konuda daha başarılı olmuş, Öğrenciler 1888 ila 89 gibi erken bir tarihte bile okulda ortalama 3,5 ila 4 yıl kalmışlardır. O yıl toplam 83 öğrenciden 15'i, %18, okulda 5 yıl veya daha fazla zaman geçirdikten sonra ayrılmıştır. Elbette, tüm ayrılışlar öğrencilerin eğitimlerini bıraktıkları anlamına gelmemektedir. Aşağıda daha netleşeceği üzere, özellikle 1890'lardan itibaren birçok öğrenci başka okullara devam etmiştir. Mevcut istatistiklerin eksik olması, ayrılan tüm öğrencilerin sonraki faaliyetlerinin kesin bir dökümünü oluşturmayı imkansız kılmaktadır. Yine de, okulda kısa bir süre kaldıktan sonra ayrılanların önemli bir kısmının, Türkiye'nin kalabalık şehirlerindeki yüzlerce Yahudi dükkancı ve seyyar satıcının saflarına katıldığı açıktır. İttifakın bu grup üzerindeki etkisi, okuma-yazma, aritmetik ve Fransızcanın temellerinin öğretilmesinin ötesine geçmedi. 1895 ile 1905 yılları arasında Edirne Okulu'ndan mezun olan öğrencilerin gittikleri yerlere ilişkin sürekli istatistikler, daha ileri analizler için zemin oluşturmaktadır. Tablo 1'de belirtildiği gibi, hakkında kesin bilgi bulunan 623 öğrencinin %44,1'i eğitimine başka kurumlarda devam ederken, %55,9'u iş hayatına atılmıştır. İttifak kurumlarında ve Yahudi olmayan okullarda eğitimine devam edenlerin çoğu, %25,7, bir tür orta öğretim veya meslek eğitimi almıştır. Toplamın önemli bir azınlığı, %18,4 yerel Talmud Torah'a veya başka bir küçük dini okula gitmiştir. Bu yüksek sayı, birçok ebeveynin mali kaynaklarına ve cemaatin Talmud Torah'a dağıttığı ücretsiz giysi ve yiyecek miktarına bağlı olarak çocuklarını her yıl Talmud Torah ve ittifak okulları arasında değiştirmesinin bir gelenek haline gelmesinden kaynaklanmaktadır. Aslında, ittifak okuluna gelenlerin çoğu zaten Talmud Torah'da birkaç yıl geçirmişti. Fransızcanın temellerini öğrenmek için kısa bir süre ittifak kurumuna gidiyorlar ve daha sonra geçimlerini sağlayacak yaşa gelene kadar Talmud Torah'a geri dönüyorlardı. İttifak bunu beğense de beğenmese de, birçok ebeveyn kurumlarını dil okulu olarak görüyordu. Zanaat mesleklerinde çıraklığa devam eden öğrencilerin büyük bir kısmı, %26,6 İttifak tarafından bu yönde teşvik edilmişti. Bunların büyük çoğunluğu, önemli bir yüzdesi sonunda ayrılacak olsa da, örgütün çıraklık programının bir parçası olmak için okulu terk etmişti. Ticaret ve iş alanlarında çalışan kişilerin çoğunluğu İttifak okulunda tam eğitim döngüsünü tamamlamamıştı. 1903 yılına kadar bu kategoride yer alan 120 kişiden 34'ü %28,3 İttifak Okulu'nun üst bölümünden mezundu, geri kalanlar ise alt bölümlerden okulu terk etmişti. Okulda 5 yıl veya daha fazla eğitim görmüş ve üst sınıf mezunu olanlar, 1895 ile 1903 yılları arasında kurumdan ayrılan ve kesin verileri bulunan 728 kişiden %17, sini, 126 oluşturuyordu. Bu 126 kişiden 42'si, %31,7. Paris'teki Alliance Ecole Normale'de veya Alliance Tarım Okullarında eğitimlerine devam etti, 23'ü, %18,2, Türkiye veya Avrupa'daki ileri orta ve yüksek öğrenim kurumlarına gitti ve 34'ü, %26,9, şehirde ticaret ve iş hayatında yer aldı. Geri kalanlar şehri terk etmişti ve onlar hakkında daha fazla bilgi mevcut değil. Muhtemelen birçoğu da eğitimlerine devam ediyordu. Bu istatistiklerin öğrencilerin okuldan ayrıldıktan sonraki ilk yılda izledikleri yol hakkında bilgi verdiğini ve gelecekteki faaliyetlerine dair net bir rehber oluşturmadığını belirtmek önemlidir. Bununla birlikte bazı ilimleri göstermektedirler. Gelişmemiş bir ekonomideki kitlesel eğitim sisteminden beklenebileceği gibi, öğrencilerin büyük çoğunluğu bu durumda Fransızca olmak üzere okuma Yazma ve aritmetiğin temellerini edinmek için okula gidiyor ve nispeten kısa bir okul süresinin ardından geçimlerini sağlamak için iş hayatına atılıyorlardı. Yüzyılın başında, öğrencilerin yaklaşık beşte birini oluşturan bir elit kesim, eğitim döngüsünü tamamlamıştı. İttifak tarafından sağlanan eğitimden tam olarak yararlanabilen grup işte buydu. Birçoğu için örgütün kendisi sosyal ilerlemenin bir yolu haline gelmişti. 1900 yılına gelindiğinde 1867'de kurulan Edirne Erkek Okulu'ndan 15 mezun İttihaf öğretmeni olmuştu ve 7 kişi de Paris'teki İttihaf Normal Okulu'nda İttihaf öğretmen kadrosuna katılmak için eğitim görüyordu. Diğerleri farklı yollar seçmişti. 20 kişi Paris ve İstanbul'da üniversite eğitimi alıyor, 10 kişi öğretmen, 3 kişi doktor, 2 kişi hakim, 1 kişi mühendis, 1 kişi avukat, 1 kişi eczacı 2 kişi memur ve yaklaşık 30 kişi tüccar ve bankacı olmuştu. İttifak okullarında tam eğitim döngüsünü tamamlayabilenlerin, yöneticilerin de belirttiği gibi, iş bulmakta ve sosyal ve ekonomik olarak ilerlemekte nispeten kolaylık yaşadıkları görülmüştür. Edirne için mevcut olanlarla karşılaştırılabilir istatistikler diğer okullar için mevcut değildir. İzmir, İstanbul ve küçük kasabalardaki müdürler tarafından derlenen listeler birkaç yılı kapsamamakta ve sınırlı bir kullanıma sahiptir. Bununla birlikte, raporlar, ittifakın ilk yıllarında, tüm şehirlerde üst sınıflardan mezun olanların okuldan ayrıldıktan sonra seçtikleri neredeyse tek yolun küçük ölçekli ticaret ve alışveriş olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu durum, 19. yüzyılın son 10 yılında, eğitim programını tamamlayanların çoğunun eğitimlerine başka yerlerde devam etmesiyle değişmeye başlamıştır. Bu son eğilim, 1880'lerde İstanbul'da ve 1890'ların sonlarında Edirne ve İzmir'de yerleşik bir model haline gelmiştir. Örneğin, bu şehirde, 1896 ila 97, 1898 ila 99 ve 1900 ila 1901 akademik yıllarında okulu bırakanların %28,6'sı Yahudi olmayan okullarda, çoğunluğu orta öğretim kurumlarında öğrenimlerine devam ediyordu. Bu oran Edirne'deki orandan %10 daha yüksekti. Bu gelişme, Türk Yahudiliğinin birçok kesiminin ekonomik durumunun kademeli olarak iyileştiğine işaret ediyordu. 19. yüzyılın sonlarına doğru, büyük ölçüde ittifak okullarında aldığı başlangıç sayesinde varlığını sürdüren bir Yahudi orta sınıfı ortaya çıkmıştı. Hemen hemen tamamı ittifak mezunu olan Yahudilerin sayısı giderek artarak, ileri ve yüksek öğrenime yönelmeye başlamıştı. Bu eğilim, taşraya kıyasla daha fazla eğitim ve sosyal ilerleme olanağı sunan İstanbul'da daha belirgindi. 1860'lar ve 1870'lerde ilk yıllarında Galatasaray İmparatorluk Lisesi'ne, eğitim dili Fransızcaydı, devam eden çok az sayıdaki Yahudinin aksine, 1887'de İstanbul'da Alliance okullarından 54 mezun eğitim görüyordu. 1854'te Albert Kohn tarafından kurulan ve Alliance'ınkine benzer bir program izleyen, Felix Bloch tarafından yönetilen, Caymente Okulu'nun mezunlarından 1890 yılına kadar 9'u doktor, 15'i öğretmen, 15'i Türkiye ve yurt dışındaki tıp fakültelerinde öğrenim gören ve 8'i memur olmuştu. 20. yüzyılın ilk 10 yılında, büyük şehirlerde liberal mesleklerde ve büyük ölçekli ticaret ve iş dünyasında giderek artan sayıda Yahudi bulunuyordu. 1925'te İstanbul'daki Benaybarit Tarikatı'nın dergisi, şehirdeki varlıklı Yahudilerin %60'ının Alliance mezunu olduğunu bildirdi. Bu sınıfın ortaya çıkışı, ittifak için bazı yeni sorunlar yarattı. Başlangıçta, kurumlarında verilen eğitim, özellikle ticaret ve iş amaçları için oldukça yeterli görülüyordu ve program hakkında herhangi bir şikayet yoktu. Bu sınıfın beklentileri arttıkça, okullardan beklentileri de arttı. 1885 gibi erken bir tarihte, Galata Okulu'na muhasebe derslerinin verileceği daha ileri düzeyde kurslar açılması yönünde artan bir baskı başladı ve müdür, İstanbul'da bir ittifak yüksek öğretim kurumuna ihtiyaç olduğu görüşünü giderek daha fazla dile getirdi. 1890 yılına gelindiğinde, muhasebe dersleri okulun müfredatına eklenmiş ve Almanca ikinci bir Avrupa dili olarak öğretilmeye başlanmıştı. Muhasebe ve ticari meslekler için faydalı diğer konuların öğretileceği ek bir sınıf için aynı baskı, 1895 yılına gelindiğinde İzmir'de de kendini gösteriyordu. 20. yüzyılın başlarında daha varlıklı kesimler ya ittifak okullarını tamamen terk edip çocuklarını misyoner olsun ya da olmasın yahudi olmayan Avrupa kurumlarına göndermeye başlamış ya da çocuklarını Avrupa kurumlarına göndermeden önce ittifak okullarında daha kısa süreler tutmaya başlamıştı. İstanbul’un Hasköy gibi dış mahallelerinden Galata semtine daha varlıklı kesimin göçü, İstanbul’daki bu eğilimi daha da artırdı. 1914 yılına gelindiğinde, bu semtlerdeki ittifak okullarının çoğu neredeyse tamamen yoksullara ve çok yoksullara hizmet veriyordu. İttifak bu gelişme karşısında zor durumda kaldı. Kendisi de Türkiye'de, 1860'ların Franco ailesi ve diğer ileri gelenlerinden oluşan eski, sıkı sıkıya bağlı elit kesimden daha kalabalık bir orta sınıfın ortaya çıkmasına katkıda bulunmuştu. 20. yüzyılın ilk 10 yılında, yeni grubun beklentileri, ittifakın sağlamaya hazır olduğu şeylerin ötesine geçmişti. Türkiye'de binlerce yoksul Yahudi vardı ve bunlar hala ittifakın ana seçmen kitlesini oluşturuyordu. Merkez Komite, yoksulların durumuna odaklanmış bir şekilde, Almanca ve muhasebe derslerinin eklenmesi gibi küçük değişikliklerle okulların orijinal programına bağlı kaldı. İttifak kurumları, ilkokul ve ortaokul niteliğini korudu. Geriye dönüp bakıldığında, ittifakın başkentte bir Yahudi orta öğretim kurumu için girişim başlatmamasının siyasi açıdan ciddi bir hata olduğu açıktır. İttifakın Doğu Yahudiliğini algıladığı ideolojik bakış açısı, 20. yüzyıldaki en dinamik kesimlerinin ihtiyaç ve özlemlerine uygun değildi. Yeni orta sınıfın farklı bir gündemi vardı. Eğitim alanında, gençleri için daha ileri eğitim talebini de içeriyordu. İttifak bu alanda çok az şey yaptığı için, orta sınıf başka yerlere yöneldi ve etkisinden uzaklaştı. Nihayet 1915'te İstanbul'da bir Yahudi lisesi kurulduğunda, bu BNİB, RİT'in yerel şubesinin imayesi altındaydı. İttifakın Türkiye'deki Yahudi toplumu üzerindeki etkisi hakkında hangi sonuçlara varılabilir? 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarındaki Türk toplumu ve ekonomisi üzerine istatistiksel çalışmaların ve ittifak arşivlerindeki kapsamlı istatistiklerin eksikliği, niceliksel bir yanıt vermeyi imkansız kılıyor. Sadece ana eğilimler belirlenebilir, ittifakın çıraklık programı ve tarım okulu aracılığıyla kurduğu mesleki eğitim programlarının etkisi sınırlıydı. Türk Yahudilerine bazı yeni zanaat dallarını tanıttılar ancak yoksulları üretkenleştiremediler, el emeğiyle geçinebilecek bir zanaatkar sınıfı yaratamadılar. Batıdan gelen ucuz hazır ürünlerle dolup taşan yarı sömürge bir toplumda zanaatkârlık karlı değildi, etnik iş bölümü Yahudiler için yer açmadı ve vasıflı el emeğine karşı direnç, bu sosyal değişim yolunun önemli sonuçlar üretmesine izin vermeyecek kadar kökleşmişti. İttifakın Türkiye'deki çalışmalarının merkezinde okulları yer alıyordu. Bu okullar çeşitli işlevleri yerine getiriyordu. 50 yıllık bir süre boyunca, Türkiye'deki Yahudilere Fransızca olarak temel ve orta öğretim düzeyinde okuma, yazma ve aritmetik eğitimi veren tek standartlaştırılmış kitlesel eğitim sistemini sağladılar. Mütevazı başlangıçlardan yola çıkarak, 20. yüzyılın ilk 10 yılının sonunda Türkiye'deki okul çağındaki Yahudi nüfusunun üçte birinden fazlasını oluşturan bir kitleye ulaştılar. Okula gidenlerin büyük çoğunluğu Fransızca olarak okuma, yazma ve aritmetik becerilerini edindi ve erkek çocuklar, eğitimlerini tamamlamadan doğrudan iş hayatına atıldılar. Yüzyılın başında, okullara gidenlerin yaklaşık 5'te bir ila üçte biri, tam programı tamamlayıp Türkiye'de veya Avrupa'da yüksek öğrenime devam etti veya eğitimlerinin sonunda yerel işletmelere girdi. İttifak en doğrudan izini bu grup üzerinde bıraktı. Okullar boşlukta faaliyet göstermedi. Çevredeki toplumun ekonomik ve sosyal gerçekliği, eylemlerini şekillendirdi ve etkilerini belirledi. Tüm eğitim kurumları gibi, ittifak kurumları da çifte rol oynadı. Bir yandan sosyal değişimin aracı oldular ve kazandırdıkları becerilerle öğrencilerin yukarı doğru hareketliliğini kolaylaştırdılar. Bu, Osmanlı ekonomisi ve toplumunda artan batı etkisinin getirdiği hızlı değişim döneminde özellikle önemliydi. Öte yandan, okullar faaliyet gösterdikleri toplumların eşitsizliklerini yeniden üretti. Daha varlıklı öğrenciler her zaman yoksullara göre bir avantaja sahipti ve daha uzun süre okuyarak ve mezun olduktan sonra eğitimlerine devam ederek bu kurumlardan daha fazla fayda sağlayabiliyorlardı, bu da daha büyük ekonomik fırsatlar getiriyordu. İttifakın eğitimi radikal bir toplumsal dönüşüm aracı olarak algılaması, ekonomik açıdan incelendiğinde aşırı iddialıydı. Okul, Türk Yahudiliğinin karşılaştığı tüm toplumsal sorunlara deva olamazdı. İttifakın kontrol edemediği çok fazla bağımsız değişken vardı. Türk ekonomisinin durumu, sanayileşmiş batı ile ilişkisinin niteliği, Osmanlı İmparatorluğundaki farklı etnik gruplar arasındaki rekabet, belirli bölgelerdeki fırsatlar, örgütün erişemeyeceği ancak Türk Yahudiliğinin ekonomik durumunu derinden etkileyen faktörlerdi. Bununla birlikte, ittifakın çalışmaları Yahudi kitlelerinin ekonomik durumunun dönüşümüne katkıda bulunan birçok faktörden biri olsa da, mezunlarının artan sayısının sosyal ilerlemesi için hayati önem taşıyan beceriler kazandırdı. Birçok okul müdürünün belirttiği gibi, ittifak mezunlarının Fransızca yeterliliği iş dünyasında birçok kapı açtı. Osmanlı İmparatorluğu'nun batılılaşması ve yerel ekonomiye batının giderek daha fazla nüfuz etmesi bağlamında, batı merkezi referans çerçevesi haline gelmiş ve batı dilleri sosyal merdivende yükselmek için vazgeçilmez hale gelmişti. Yüzyılın başında İstanbul'daki okullarda Almanca ve Fransızca öğretimine olan artan talep, yerel halkın tüm eğitim girişimine ve Avrupa dillerinin öğrenilmesine verdiği öneme dair faydacı bakış açısını göstermektedir. Sonuç olarak, ittifak tarafından sağlanan eğitim, Türkiye'de Fransızca konuşan bir Yahudi orta sınıfının oluşmasında çok önemli bir faktör olmuştur. Hiç şüphe yok ki, örgüt tarafından kurulan modern eğitim sistemi de toplumun sekülerleşme sürecine katkıda bulunmuştur. Geleneksel eğitim sisteminin aşınması ve birçok durumda tamamen ortadan kalkması, geleneksel kültürün kurumsallaşmış aktarımının önemli ölçüde zayıflamasına yol açmıştır. Meldar veya Talmud torada eğitim tamamen dini bir meseleyken, ittifak okullarında esas olarak seküler bir nitelik kazanmıştır. Haftada İbranice ve dini eğitime ayrılan birkaç saat, bu derslerin yüzyıllardır sahip oldukları önceliği kaybetmiş olmalarını telafi edememiştir. Geleneksel eğitim sisteminde her yerde bulunan ve her şeyi kapsayan dinin yeri, ittifak okullarında diğer tüm konular gibi işlenen bir konuya indirgenmiştir. Geleneksel eğitim sistemi her şeyden önce, her zaman ve her yerde geçerli olan gerçeklerin dikey aktarımını sağlayan bir pratik kazandırıyordu. Modern eğitim ise, bireyi toplumunun yararlı ve üretken bir üyesi haline getirmek için teoride tasarlanmış, doğası gereği yatay olan beceriler kazandırıyordu. Elbette, pratikte modern eğitim çoğu zaman toplumdaki baskın değerleri yeniden üretmeye ve bireyi belirli bir sosyal yapıya entegre etmeye yönelik hareket ediyordu. Bununla birlikte, hem sosyal hem de entelektüel beceriler kazandıran bu eğitim, bireyin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için araçlar sağlayarak bir özgürleşme aracı olarak da işlev görebilen açık uçlu bir yönü de vardı. Giro'nun gözlemlediği gibi, Modern eğitim hem özgürleşme olasılığını beraberinde getiren bir dönüşüm aracı hem de bir sosyal entegrasyon aracı olabilir. Dolayısıyla, 19. yüzyılın ikinci yarısında Türkiye'deki geleneksel Yahudi eğitim sisteminin yıkılması ve yerine modern bir Avrupa sisteminin getirilmesi, Türk Yahudiliği için büyük bir dönüm noktası oluşturmuştur. Geçmişin aktarım zincirini zayıflatmış ve toplumun büyük kesimlerinin sekülerleşmesine katkıda bulunmuştur. Yahudi toplumuna daha önce görülmemiş bir akışkanlık getirmiş, bireysel Yahudi tarafından birçok yöne yönlendirilebilecek bir dizi sosyal ve kültürel olanak sunmuştur. Yahudiler arasında Fransızcanın yayılması ve okullarda kitlesel olarak edinilen Avrupa ile tanışma, nüfusun giderek daha büyük bir kesiminde batıya yönelik artan bir yönelime yol açtı. Tüm Yahudi merkezlerinden gelen yöneticiler, gelenek ve göreneklerin dönüştüğünü ve düşünme, konuşma Giyim, kısacası genel olarak yaşam biçiminde önemli değişiklikler olduğunu bildirdiler. Günlük yaşamın Avrupalılaşması, belki de yeni eğitimin en görünür sonuçlarından biriydi. İsimler, değişimin iyi bir göstergesiydi, bugün Mosi, Chabetai, Kelo, Simbul diye çağrılmaktan kaçınılır, bunun yerine, Moise, Charles, Caroline, Eugenie diye çağrılır. İttifak okullarından mezun olanlar arasında evde Fransızca kullanımının artması ve Yahudi İspanyolcasının göreceli olarak geri plana düşmesi 1887 gibi erken bir tarihte fark edildi. Dil, Yahudi İspanyolcası üzerinde muazzam bir etki yaratmaya başladı ve birçok ödünç kelime, dilin doğasını tamamen değiştirdi. İttifakın bölgedeki faaliyetlerinin en önemli ve uzun süreli sonucu, Fransız dilinin Türk Yahudiliğinin kültürel profiline girmesi oldu. 1860'ların sonlarından başlayarak, üç nesil Türk Yahudisi yavaş yavaş Fransızcayı günlük yaşamlarına entegre etti. Kültürel değişim süreci, antropolog Robert Elbe tarafından tanımlanan klasik bir iki kültürlülük örneğiyle sonuçlanan birkaç aşamadan geçti. Fransızca ve Yahudi İspanyolca, yeni Fransızca konuşan orta sınıf için yan yana var oldu. Gerçekten de, Fransızca tüm topluluk için kültür ve prestijin merkezi referansı haline geldi. Birinci Dünya Savaşı'na gelindiğinde diller arasında bir hiyerarşi oluşmuştu. Fransızca en büyük değere sahip dil, kültür ve medeniyetin diliydi. Bu durum, Osmanlı resmi makamlarındaki batılılaşmacılar arasındaki prestijiyle paralellik gösteriyordu. Yahudi İspanyolcası ise evin, aile kültürünün, Türk Yahudiliğinin iç geleneksel dünyasının diliydi. Tüm Yahudi topluluklarında olduğu gibi, İbranice kutsal dil olarak önemini koruyordu. Türkçe ise nüfusun erkek kesimi tarafından, çevredeki toplumla karşılıklı etkileşimde bulunmak amacıyla, sınırlı bir şekilde kullanılıyordu. Dillerin ve kültürlerin bu hiyerarşisi, dillerin belirli kültürel işlevleri yerine getirdiği ve duruma göre kullanıldığı bir diglosya durumu, Türk Yahudiliği için 20. yüzyıla kadar devam edecekti. İmparatorluğun batıya açılmasıyla birlikte, ittifak sahnede olmasa bile, özellikle İstanbul ve İzmir gibi kozmopolit şehirlerde Yahudi topluluğunun bir dereceye kadar batılılaşması gerçekleşirdi. Ancak, batılılaşma sürecine Fransız-Yahudi-İspanyol iki kültürlülüğüne doğru kesin bir yön veren, ittifak tarafından kurulan kitlesel eğitim sistemi oldu. Batı Avrupa Yahudiliği'nin aksine, Türk Yahudiliği için modernleşme, çevredeki toplumun kültürünü ve dilini benimsemeye değil, uzak bir medeniyete doğru artan bir yönelime yol açtı. Büyük ölçüde ittifakın çalışmaları sonucunda, giderek çok dilli hale gelen Türk Yahudi topluluğunun referans kültürü Türk kültürü değil, Fransız kültürü oldu. 6. İttifak ve Türkiye'de Siyonizmin Ortaya Çıkışı. Zirvedeki ittifak 1908 1908 Genç Türk Devrimi zamanına gelindiğinde, ittifak kurumsal açıdan Türkiye'deki gücünün zirvesine ulaşmıştı. Sadece okul ağı ve Büyük talmud okullarının etkin kontrolü aracılığıyla Yahudi eğitim alanında neredeyse tekel kurmakla kalmamış, aynı zamanda eğitim kurumlarının çalışmalarını desteklemek için bir dizi yardımcı kuruluş da oluşturmuştu. Edirne'de, okul müdürü 1890 yılında Edirne'deki ittifak kurumlarının mezunlarından oluşan bir okuma kulübü olan Cerkıl İsrailiti kurdu. Kulüp, şehirde hayır işleriyle uğraştı, okulların yoksul öğrencileri için para topladı ve Fransızca ve Yahudi İspanyolca tiyatro oyunlarına sponsor oldu. 1898 yılına gelindiğinde, Edirne'deki en önemli Yahudi derneği haline gelmiş, Fransızca, İbranice ve Yahudi İspanyolca gazetelere abone olmuş ve bin ciltlik bir ödünç kütüphanesi oluşturmuştu. İzmir'de 1895 yılında bir ittifak mezunlar derneği kuruldu ve bu dernek 1897 yılında kendi Cerkıl İsrail itini kurarak hayır işlerinde de aktif oldu. Merkez Komite, bu örgütlerde okullarının mezunlarını bir araya getirmek ve kurumlarından geçen nesiller üzerindeki etki alanını genişletmeye devam etmek için etkili araçlar gördü. 1898'de tüm yöneticilere bir genelge göndererek, henüz kurulmamış olan kasabalarda bu tür kurumların oluşturulmasını teşvik etti. Yüzyılın başında, Edirne ve İzmir'deki yöneticiler, İki şehrin Yahudi zanaatkarları için karşılıklı yardımlaşma dernekleri kurdular. Üyeler her hafta bir fona katkıda bulunuyorlardı ve bu fon daha sonra işsizlik ve hastalık zamanlarında onlara yardım etmek için kullanılıyordu. 1903 yılına gelindiğinde, Edirne'deki Yahudi zanaatkarların üçte biri üye olmuştu ve dernek bir kooperatif bakkal işletiyor ve daimi bir doktorun hizmetlerinden yararlanıyordu. Okul müdürünün, el emeğinin erdemlerinden Yahudi tarihinin kahramanlarına kadar çeşitli konularda verdiği haftalık dersler, örgütün pratik yönünü, vazgeçilmez görülen ahlaki yönle tamamlıyordu. Mezunlar Derneği'nin himayesine alınan İzmir Derneği daha kısa ömürlü bir varlık sürdürdü, ancak yine de bazı zanaatkarları örgütlemeyi, iş bulmalarına yardımcı olmayı ve zor zamanlarda yardım sağlamayı başardı. İttifak tarafından desteklenen okuma kulüpleri, mezun dernekleri ve karşılıklı yardımlaşma dernekleri, genç nesil için yeni birliktelik çerçeveleri sağladı. Fakirlerin giydirilmesi, hastaların ziyaret edilmesi, Talmudi Tevrat'ın desteklenmesi gibi birçok geleneksel hayırsever kuruluşla yan yana var olan ve çoğu zaman onların yerini alan, Batı modellerine dayalı ittifak toplulukları, Türk Yahudiliğinin birliktelik hayatının batılılaşmasına ve sekülerleşmesine katkıda bulundu. Birçok kasabada, okullar ittifakın Yahudi toplumsal yaşamının çeşitli yönlerini etkilemek için yürüttüğü faaliyetlerin merkezleriydi. İzmir buna iyi bir örnek teşkil etmektedir. Örgütün 1873'te şehre gelmesinden bu yana geçen 25 yılda, bir erkek okulu, bir kız okulu, bir anaokulu, Karata bir karma okul, Birkaç küçük medresenin birleşmesiyle oluşan iki halk okulu, iki çıraklık programı, kızlar için bir terzilik atölyesi, 300 üyeli bir mezunlar derneği, bir okuma kulübü ve zanaatkarlar için bir karşılıklı yardımlaşma derneği kurmuştu. Okul tarafından gönderilen öğretmenlerden biri Talmud Torah dersleri veriyordu. İttifak okulları hayırseverlik faaliyetlerine derinden bağlıydı. Yoksul öğrencilere yılda 30 ila 40 bin ücretsiz yemek sağlıyor ve 1850'lerden beri var olan Rod Sky't Hastanesi'nin yönetimine doğrudan dahil oluyorlardı. İttifakın etkisinin benzer bir şekilde genişlemesi, Türkiye'deki çalışmalarının genel evrimini de karakterize etti. Topluluk, çatışmalarla boğuşan, iflas etmiş ve körelmiş yerel cemaat kurumlarının artık yerine getiremediği birçok işlevi kendi üzerine aldı. Sosyal eylem ve reform için alternatif bir yol sundu ve altyapısı neredeyse bir Yahudi cemaati vekili haline geldi. 20. yüzyılın ilk 10 yılında, kuruluşları Türk-Yahudi coğrafyasında her yerdeydi. Ancak, Michael Gritz'in farklı bir bağlamda kullandığı terimleri kullanacak olursak, 1908 Genç Türk Devrimi'nden sonra Haim Nahum'un baş hahamlığa seçilmesi, İttifakın Türk Yahudiliğinin yönetici elitinin çevresinden merkezine nihai geçişini işaret etti. Türkiye'deki Taşra hahamlarının en üst kademeleri zaten ittifak ile yakın bir ilişki kurmuştu. Edirne Baş hahamı Semul Gero'nun oğlu Yerel İttifak Okulu'nda eğitim görmüş ve 1893'te Paris'teki oya kabul edilerek ittifak öğretmeni olmak üzere eğitim almıştı. İzmir baş hahamı Abraham Palacci'nin torunu da aynı süreçten geçerek 1895'te ittifak öğretmeni olmuştu. 1913'te ise ittifak mezunu haham Nisim Danon İzmir baş hahamı oldu. İstanbul'daki hahamlık, örgütün etkisine daha az açık çıktı. Hamidiye rejimiyle yakın ittifak kuran baş hahamlık, giderek daha verimsiz ve yozlaşmış hale gelmişti. Resmi bir atama olmaksızın 35 yıl boyunca bu görevi yürüten geçici baş haham Moşe Halevi, cemaat işlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini engelleyen birkaç yüksek mevkideki Yahudi ileri geleninin etkisi altındaydı. 20. yüzyılın ilk 10 yılında eleştirmenleri tarafından Yahudi İspanyolca'da Banda Preta, Karacamariya olarak adlandırılan bu grup, Kahire'de yayınlanan Yahudi İspanyolca gazetesi Vara'da bu gruba aralıksız saldıran Abraham Galant gibi genç kuşak reformcularından giderek daha fazla eleştiri alıyordu. İttifak, İstanbul cemaatinin iç çekişmelerine bulaşmamaya büyük özen göstererek baş uzak durdu. Ancak cemaat işlerinin reformunun, uzun vadede Türkiye'deki kurumlarının geleceği için büyük önem taşıdığının da farkındaydı. Fransız Yahudiliğinin yeniden canlandırılması göreviyle görevlendirilen Fransa'daki Consistoire modeli, liderliğinin aklından hiç çıkmadı. Liderlik, Türkiye'de aydınlanmış bir hahamlık ve laikler tarafından yönetilen rasyonelleştirilmiş ve iyi yapılandırılmış bir cemaat yönetiminin kurulmasını, Türk Yahudiliğinin dönüşümündeki çalışmalarının vazgeçilmez bir tamamlayıcısı olarak gördü. Yüzyılın başında örgüt, zaten çok yaşlı olan geçici baş hahamın yerine geçecek kişinin belirlenmesi olasılığına yönelik planlar yapmaya başladı. Bu görev için kendi adayını özenle yetiştirdi. Himayesindeki kişi genç bir adam olan Haim Nahum'du. 1892'de İttifak Merkez Komitesi, geleneksel Yahudi eğitiminin yanı sıra bir Türk lisesinde layık eğitim de almış olan genç Nahum'u himayesine aldı. Onu Paris'e getirdi ve burada hahamlık seminerinde ve çeşitli yüksek öğretim kurumlarında eğitim gördü. Mezun olduktan sonra 1897'de Türkiye'ye döndü ve İstanbul'da yeni açılan ittifak hahamlık seminerinde ve şehirdeki diğer iki ittifak kurumunda öğretim görevlisi olarak atandı. Kendisiyle o dönemde ittifakın genel sekreteri olan Jacques Bigard arasındaki yazışmaların üslubundan, Örgütün onu Osmanlı İmparatorluğu'nun gelecekteki baş hahamı olarak belirlediği açıkça anlaşılıyor. Yükselişi istikrarlıydı. 1899'da İstanbul Cemaatinin idari Konseyi'nin sekreterliğine atandı, bu gelişme ittifakı çok memnun etti. Nahum'un fırsat anı Genç Türk Devrimi ile geldi. Hamidiye rejimiyle yakından ilişkili olan ve artık devrilmiş olan Moşe Halevi istifa etmek zorunda kaldı ve Yahudi cemaatinin yönetim kurulu, Nahum'u geçici başaham olarak onun yerine seçti. Baş Başahamlık seçimi için çetin bir kampanya başladı. Bu kampanyada Nahum, kayınpederi İbrahim Danon, Nahum, ittifak öğretmeni olan kızı sultana ile evlenmişti, ile karşı karşıya geldi. Danon da adaylığını açıklamıştı. Almanya'daki bazı Ortodoks cemaatler, Nahum'un adaylığına karşı çıkarak, onu din konularında çok liberal olmakla suçlayan mektuplar gönderdiler ve bu durum, Hamidiye sansürünün kıskacından kurtulan Yahudi İspanyol basınının alameti farikası haline gelen polemiklere tuz biber kattı. Bununla birlikte, sonunda, yıllarca etkili pozisyonlardaki önemli şahsiyetlerle dikkatli bir şekilde ilgilenmenin meyvesini verdi ve Nahum, 24 Ocak 1909'da Osmanlı İmparatorluğu başahamlığına seçildi. İttifak, Genç Türk Devrimi ve sonuçları karşısında hazırlıksız yakalandı. Nahum'un iktidara çok daha kademeli bir şekilde yükseleceğini tahmin etmiş ve Türkiye'de bir karşı devrim veya muhafazakarların yeniden iktidara gelmesi durumunda, kendisinin ve başahamlık kurumunun çok savunmasız bir duruma düşeceğinden korkmuştu. Bu nedenle, devrimle daha az ilişkili olan hahamlık semineri müdürü İbrahim Dano'nun, tepki ortaya çıkarsa baş haham olarak hayatta kalma şansının daha yüksek olacağı düşünülmüştü. Ancak bu ilk tereddüdün ardından, Nahum'un başarısından büyük bir sevinç duydu. Baş haham vekili olarak ilk seçimi üzerine onu tebrik eden Bigard, merkez komitenin onun zaferini aynı zamanda ittifak içinde bir zafer olarak gördüğünü eklemekten kendini alamadı. Nahum'un rakipleri onu çok fazla ittifakçı olmakla suçladılar, bu suçlamayı, Bigart'a yazdığı gibi, bir onur olarak değerlendirdi. Bigard'ın Nahum'un nihai seçiminden bir gün sonra yazdığı tebrik mektubu, ittifakın onun zaferine karşı tutumunu iyi bir şekilde özetliyordu. Zaferiniz çok güzel ve çok eksiksiz. Başarınız, Fransızca anlamıyla liberal çevrelerin başarısıdır. İttifak da zaferinize ortaktır. Çünkü neredeyse istemeden de olsa sizinle dayanışma içinde olduğu gösterilmiştir. Bu sonucu kabul edelim. Örgüt, 1860'lardaki tereddütlü ilk adımlarından bu yana Türkiye'de çok yol kat etmişti. Başağıhamlık makamı artık, yüksek öğrenimini ve iktidara yükselişini büyük ölçüde ittifaka borçlu olan, Kendisini ittifakçı olarak tanımlamaktan gurur duyan ve daha önce Bigart'a benimle ittifak arasında bizi birleştiren ahlaki bir sözleşme var diyen bir adam tarafından işgal edilmişti. Nahum'un seçilmesi, cemaat içindeki ittifakçı ileri gelenlerin iktidara yükselişini başlattı. Bu layık elit nihayet kendi konumunu elde etmişti. Genç Türk devriminin getirdiği liberal atmosfer, cemaat içindeki daha muhafazakar unsurların gerilemesine yol açmıştı. Başahamlığın işlerini yürüten küçük klik, artık güç ve otorite konumundan uzaklaştırılmıştı. 1858 ila 65 yılları arasında cemaat içindeki çatışmalar, reformcular ve gelenekçiler arasında, cemaat işlerini on yıllarca felç eden bir çıkmaza yol açmıştı. Muhafazakar Hamidiye Devleti, Yahudi ortamının idari sisteminin rasyonelleştirilmesi için çaba göstermemişti. Cemaat için 1865 tüzüğü göz ardı edilmiş ve resmi olarak hiçbir baş haham atanmamıştı. Moşe Halevi sadece vekaleten baş haham olarak görev yapmıştı. Aslında, Haim Nahum, 1865 tüzüğünün hükümleri uyarınca resmi olarak atanan ilk ve son baş haham olacaktı. Cemaat yönetimindeki felç ortamında, cemaatin reformcu dürtülerinin çoğu, Paris'ten sıkı ve çoğu zaman katı bir kontrol altında olsa da, Alternatif bir güç ve etki tabanı sağlayan Türkiye'deki ittifakın çalışmaları etrafında birleşmişti. Osmanlı Devleti'nden esen liberalizm rüzgarıyla birlikte, reformcular artık ortaya çıkıp cemaat yönetimini devralabilirlerdi. İttifak, Nahum ve ileri gelenlerin önderliğinde Yahudi cemaat organlarının yeniden yapılanmasına ve baş hahamlık kurumunun okullarına etkin destek vermesine güvenle bakabilir. 1908 devrimi, imparatorluktaki tüm gayrimüslimlerin yasal olarak özgürleşmesine ve son kalan kısıtlamalarının ortadan kaldırılmasına yol açtı. 1909'dan sonra tüm gayrimüslimler askere alınmaya tabi tutuldu ve vergi mafiyeti kaldırıldı. Bu vergi, 1856 reform kararnamesine kadar gayrimüslim toplulukların ödediği eski kafa vergisinin yenilenmiş bir versiyonuydu. Batı modeline göre klasik yasal özgürleşme Türkiye'ye gelmiş gibi görünüyordu. Genç Türk devrimi, imparatorluktaki Yahudi toplulukları tarafından büyük bir sevinçle karşılandı ve Türkiye'deki kamusal yaşamın her alanında Yahudiler için yeni fırsatlar konusunda yüksek beklentiler oluştu. Türkçe eğitimine büyük bir talep ortaya çıktı. İttifak da, devrimin Türk Yahudiliğinin geleceği üzerindeki etkileri konusunda büyük beklentiler beslediği ve gelen özgürlük çağına hazırlık yaptığı için kendi okullarında verilen Türkçe ders saatlerini artırdı. İttifakın eğitim çalışmaları, Yahudileri ülkenin yeni siyasi örgütlenmesine katılmaya hazırladı. Birçok nesil, Türkiye'ye duydukları şükran, bağlılık ve sevgi duygularını İttifak Okulu'ndan aldı. Devrimin fikirlerinde kendilerine benzer bir ruh gördüler. Bigard bunu şöyle ifade etti, Türk devriminin, ılımlı ama liberal ve kamu yararına duyulan sevgiyle ilham alan fikirlerimizin bir zaferi gibi olduğunu söyleyebiliriz. Artık tam özgürleşmeyi engelleyen tüm engeller kaldırılmış ve despotizm devrilmişti, ittifakın çalışmaları haklı çıkmış görünüyordu. Yahudi cemaatlerinin çoğu, mezunları tarafından yönetiliyordu. Yeni Osmanlı Temsilciler Meclisi'ndeki dört Yahudiden üçü, Karasso, Faragi ve Maslia, ittifak okullarının mezunuydu. Dahası, şair ve filozof Rıza Tevfik Bey gibi bazı Türk milletvekilleri de ittifak okullarında eğitim görmüştü. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin en önemli liderlerinden Talat Paşa, Edirne'deki ittifak okulunda Türkçe öğretmenliği yapmış ve oradaki okul müdürünün kızından Fransızca dersleri almıştı. Örgütün artık yüksek mevkilerde iyi dostları vardı. Ülkenin siyasi sürecine katılabilecek batılılaşmış unsurların Yahudi cemaati içinde ortaya çıkmasına büyük katkıda bulunmuştu. Doğu Yahudiliğini özgürleşmenin faydalarına hazırlama görevi meyve vermiş gibi görünüyordu. Ancak kısa süre sonra anlaşılacağı üzere, Türkiye'deki bu yeni durum, Türk Yahudiliğinin önemli kesimlerinin kendi vesayetinden kurtuluşuna tanık olunan döneminde başlangıcı oldu. İstanbul'da Siyonizmin ortaya çıkışı, devrim, beraberinde basın özgürlüğünü ve siyasi faaliyetler üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasını getirdi. Eski rejimin sıkı kontrolü ve sansürüyle bastırılan birçok düşünce akımı artık yüzeye çıktı. Yahudi toplumu da bu gelişmeden muaf değildi. Türk Yahudileri arasında, özellikle başkentte, ama aynı zamanda Selanik'te de, ortaya çıkan önemli bir siyasi ideoloji olan Siyonizm, Tam teşekküllü bir harekete dönüştü ve ittifak kurumlarının varlığını tehdit etti. Milliyetçi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk 10 yıllarında Abraham Galante'nin savunmacı yazılarıyla desteklenen ve daha sonra batılı tarihçiler tarafından da benimsenen standart yorum, Siyonizmin Türk Yahudiliğinden hiçbir karşılık görmediği ve tamamen yabancı bir ithalat olarak kaldığı yönündedir. Siyonizmin itici gücünün yurt dışından geldiği yönündeki öneride doğruluk payı olsa da, 1908'den sonra İstanbul'daki gelişmeler, harekete verilen yerel desteğin o zamana kadar inanıldığından çok daha önemli olduğunu göstermektedir. Burada Türk Siyonizminin tarihinin ayrıntılarına girmek mümkün değildir. Sadece Türkiye'deki ittifakı etkileyen gelişim yönleri ayrıntılı olarak analiz edilecektir. Şüphesiz ki, 1908'den önce Siyonizm Türk-Yahudi kitleleri arasında pek bilinmiyordu. Haberler, Türkiye'de de mevcut olan Bulgaristan'ın Siyonist Yahudi İspanyol basını aracılığıyla yayılıyordu. İstanbul'da yayınlanan El Tempo gazetesinin editörü David Fresco, 1898 ve 1901 yıllarında gazetesinin sütunlarında Bulgar Siyonistlerine karşı sert saldırılarda bulundu. Bununla birlikte, Siyonizm İstanbul'da ancak 1908'den sonra önemli bir konu haline geldi. Herzlin Osmanlı Filistininin kaderini sultan ile müzakere etme yönündeki başarısız girişimlerine paralel olarak, Dünya Siyonist Örgütü içindeki önemli akımlar her zaman İstanbul'un Filistin'in anahtarlarını elinde tuttuğuna inanmıştı. Ancak Hamidiye Otokrasisi altında somut hiçbir şey elde edilemedi. 1908 devrimi durumu değiştirdi. Siyonist bir temsilci olan Dr. Victor Jacobson, o yılın sonbaharında, Görünüşte Siyonist Anglo-Filistin şirketinin bir yan kuruluşu olan Anglo-Levantine Bankacılık şirketinin başkanı olarak oraya geldi. Gerçekte ise başkentteki etkili kişilerle temas kurmak ve hükümetle bağlantılar kurarak Siyonizm davasını ilerletmek için gelmişti. Akademik literatür, Siyonist örgütü yetkilileri ile Türk hükümeti arasındaki ilişkiyi ve hükümetin Filistin'deki Siyonist girişime karşı kararlı muhalefetini iyi bir şekilde belgelemiştir. Siyonistlerin faaliyetlerinin yerel Yahudi nüfusu üzerindeki etkisine ancak son zamanlarda dikkat çekilmeye başlanmıştır. Jacobson, İstanbul'a varır varmaz Siyonizm fikirlerini yaymak için hemen bir kampanya başlattı. Siyonistler, İbranice Hamevaser ve Fransızca Le Céun-Turk, Önceden Courier Dorian, olmak üzere iki gazete çıkardılar ve sübvansiyonlar yoluyla Yahudi İspanyolca El Cudio ve Fransızca Lorora adlı iki gazeteyi daha kendi saflarına çekmeyi başardılar. İstanbul ve Selanik, Siyonist faaliyetlerin önemli bir merkezi haline gelirken, Taşra bölgeleri nispeten sakin kaldı. İstanbul Aşkenazi Cemaati yeni hareketin mesajına oldukça açıktı ve giderek artan sayıda sefarad, Özellikle gençlerde bu harekete katıldı. Makabi gibi jimnastik kulüpleri, davaya yeni taraftarlar kazanmak için örgütsel bir temel sağladı. Selanik İttifak Okulu'ndan mezun Lain Saito'nun yönettiği Siyonist Dorore ile İttifak Bölge Komitesi üyesi David Firesco'nun yönettiği El Tempo arasında 1909 ile 1911 yılları arasında neredeyse günlük olarak şiddetli polemikler yaşandı ve bu durum Saito'nun 1911'de Fresco tarafından itibarını zedelemekten mahkemeye verilmesine kadar vardı. İttifak öğretmenleri giderek daha karamsar hale geldi ve Siyonizmin kitleler arasında yaptığı ilerlemelerden yakındılar. 1911'de Bölge Komitesi Başkanı İzek Fernandez, ittifaka gençlerin %90'ının Siyonist olduğunu bildirdi. Hayim Nahum, özellikle 1910'da onursal üyesi olduğu Makabi kulübünden istifa etmesinin ardından basında da saldırıların hedefi haline geldi. İstifanın nedeni, Siyonistlerin ittifaka karşı artan saldırılarıydı. 1911'den sonra cemaatin idari konseyinde meclisi cismani Siyonistlerin sayısı giderek arttı. Siyonistler, ustaca yürüttükleri seçim kampanyalarıyla 1913 ve 1914 yıllarında cemaat konseylerinde çoğunluğu elde etmeyi başardılar. Bu durum, İstanbul Yahudilerinin çoğunluğunun Siyonist olduğunu kanıtlamasa da, çünkü bunlar kitlesel seçimler değildi, hareketin iyi organize edilmiş ve iyi yönlendirilmiş bir güç haline geldiğini, sadece birkaç yabancıyla sınırlı kalmayıp birçok Türk Yahudisi tarafından benimsendiğini göstermektedir. Basının ve başkentte ortaya çıkan sayısız kulübün akıllıca kullanımıyla Siyonizm, Genç Türk Devrimi ile birinci dünya savaşı arasındaki yıllarda dikkate alınması gereken bir güçtü. Yahudilerin yaşadıkları ülkelere entegrasyonu konusundaki güçlü görüşleriyle kurtuluş ideolojisinin somutlaşmış hali olan ittifakın, Yahudi milliyetçiliği ideolojisini savunan herkesin hedefi haline gelmesi kaçınılmazdı. Siyonizme şiddetle karşı çıkan örgüt, Fransa ve Avrupa'daki harekete karşı önemli bir kale oluşturuyordu. Buna karşılık, her ZL ve resmi Siyonist yayın organı Daiwe tarafından saldırıya uğradı. 1911'de, Deutsche Konferenz Yamainschaft adlı bir şemsiye örgüt altında örgütlenen ittifakın Alman üyeleri ile Paris arasında, Salomon Reynah’ın ittifak merkez komitesine yeniden seçilmesi konusunda yaşanan çatışma, Siyonist yayıncılara daha fazla malzeme sağladı. Ünlü arkeolog ve Levin ile Bigart'ın meslektaşı Reynaç, kamuoyuna açık bir şekilde Siyonizm karşıtı açıklamalar yapmış ve bazı yayınlarında geleneksel Yahudiliğin bazı yönlerini küçümsemişti. Siyonistler, onu yenilgiye uğratmak için ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. O zamana kadar, Merkez Komite seçimleri sessiz sedasız gerçekleşiyordu, Merkez Komite tarafından önerilen liste, Üyeler tarafından herhangi bir muhalefetle karşılaşmadan kabul ediliyordu. 1911 seçimlerini çevreleyen polemikler o kadar ciddiydi ki, ittifak tüm çabalarını seferber ederek bazı okul müdürlerinden Reynaç'la yine propaganda yapmalarını istedi. Bu sayede onun yeniden seçilmesini sağladı. Ardından tüzüğünü değiştirerek merkez komite seçimlerini kaldırdı ve bunun yerine yeni üyelerin mevcut komite tarafından atanmasını sağladı. Uluslararası arenadaki çatışmanın İstanbul'da da bir karşılığı vardı. 1909 yılının sonuna kadar önde gelen Siyonist gazete Loror'e, ittifaka doğrudan saldırmaktan kaçındı. Ancak İstanbul'un Yahudi mahallelerindeki diğer Siyonistler, okulların programlarının Fransızcaya çok fazla, İbranice'ye ise çok az zaman ayırması nedeniyle eleştirilerini giderek daha fazla dile getirmeye başladılar. Makabi kulüpleri gerçek bir popülerlik kazandı ve 1. Dünya Savaşı'ndan önce 2000 üyeye ulaştı. İttifaka karşı açıkça propaganda yaptılar. Has köyde Makabi ile bağlantılı bir siyonist topluluk olan Bnei İzrail kuruldu ve oradaki ittifak okuluna yönelik koordineli saldırılar düzenledi. Siyonistler giderek gelenekçi hahamlarla yakınlaşmaya başladılar ve sinagogları, nüfusun daha muhafazakar kesimleri arasında kendi davaları için üye toplamak amacıyla üs olarak kullandılar. 1909'da hala ittifakçı olan yönetim kurulu, sinagoglarda siyasi toplantıları yasaklayarak ve vaaz verme yetkisini ittifak Hahamlık Okulu'nun öğrencileriyle sınırlayarak bu gelişmeyi durdurmaya çalıştı. Ancak asıl çatışma, 1910 yılında İstanbul'da bir ittifak mezunlar derneği kurulmasıyla patlak verdi. Bölge Komitesi, İstanbul'un ittifak mezunlar grubu olmayan tek büyük şehir olması nedeniyle böyle bir derneğin kurulması için çağrıda bulundu. Mart 1910'da toplanan ittifak mezunlarının genel kurulunda, Siyonistler ve Antisyonistler iki düşman gruba ayrıldı. Mezunlar arasındaki Siyonistlerin toplantıya belirli bir programla iyi hazırlanmış olarak geldikleri anlaşılıyor. Çatışma görünüşte derneğin amacını belirlemek için kullanılacak ifadeler üzerindeydi. İttifakçı grup bunu bir buluşma merkezi oluşturarak ve Yahudi gençliği arasında dostluk ve dayanışma bağları geliştirerek Osmanlı Yahudiliğinin durumunu iyileştirmek olarak tanımladı. Siyonistler ise şu cümleyi eklemek istediler: "Olaylar gerektirdiğinde, Yahudi nüfusu arasında Yahudi oldukları için acı çeken enle örkualite light hangi ülkede olursa olsun" dindaşlarımızla bir dayanışma hareketi başlatmak. Bu manevra, Siyonistlerin zekice ve hesaplı bir hamlesiydi, zira Yahudi oldukları için acı çekenlerle dayanışma, ittifakın 1860 tarihli ünlü manifestosunda kullandığı ve tüzüğünün birinci maddesinin ikinci fıkrası olarak yer alan ifadeydi. Oyensists, ittifak üyeleri, buna ideolojik gerekçelerle itiraz edemedi ve bunun bir mezunlar derneğinin görevi olmadığını savunarak bir savunma savaşı vermek zorunda kaldı. Amaçların tanımlanması konusundaki anlaşmazlığın, yeni kurulan örgütün kontrolü üzerindeki gerçek mücadeleyi gizleyen bir perde olduğu açıktır. Sonunda Oyensists ayrıldı ve Paris'in ve Taşra'daki diğer Alliance mezun derneklerinin desteğini alan Amicale'yi kurdu. İki grup arasındaki uzlaşma girişimlerinin tamamı sonuçsuz kaldı. Önemli bir nokta olarak, Siyonistler, İttifak mezunları grubuna, İttifak'ın en ünlü başkanı Krimiu'nun adını vererek Agudat Krimiu, Krimiu Birliği, adını verdiler. Siyonistlerin örgüt hakkındaki en sevdiği eleştirilerden biri, Krimiu ve Filistin'deki Mik ve Yizrail Tarım Okulu'nun kurucusu Netter gibi kişilerin liderliğinde başlangıçta doğru yolda olduğu, Yahudi halkının ulusal yeniden doğuşu için çalıştığı, ancak gerçek amaçlarının halefleri tarafından Fransız çıkarlarının bir aracı haline getirilerek saptırıldığıydı. Bu, Siyonist örgütün resmi gazetesi Die Welt'te sürekli tekrarlanan ve Le, Oror'un ittifaka yönelik eleştirilerinin ana teması haline gelen bir saldırı çizgisiydi. Merkez komitenin makabinin faaliyetleri için Alliance Balat Okul binasını kullanma izni talebini reddetmesi ve Amikeyl olayı, Lorore gazetesinin editörü Lain Sayuto'yu öfkelendirmişti. Gazetesinin sütunlarında daha önce de Alliance'ın kendini yenilemesi, 1864'teki ünlü çağrıya benzer şekilde ikinci bir çağrı yapması ve okullarında eğitim dili olarak İbranice'yi kullanması gerektiğini öne sürmüştü. Ona göre, Siyonistler, örgütü Fransız Asimilatri İttifakı'na dönüştüren mevcut liderliğinden daha iyi bir şekilde ittifakın gerçek ruhunu yorumluyorlardı. Siyonistlerin asıl amacı, ittifak okullarında verilen eğitimi ibranileştirmek ve örgütün Yahudi toplumsal yaşamının her düzeyindeki konumunu zayıflatmak gibi görünüyordu. Bu amaçla, Lorore gibi Siyonist gazeteler, 1908'den sonra İstanbul'da iki Talmud okuluna mali destek sağlamaya başlayan ve yerel Aşkenazi cemaati tarafından desteklenen Alman Yahudileri Yardım Derneği gibi rakip örgütlerin faaliyetlerine geniş yer verdi. El Tiempo gazetesinin editörü David Fresco, ittifakçı kampın önde gelen anti-siyonisti olarak ortaya çıktı. Gazetesini, hareketin tüm tezahürlerini o kadar yoğun bir şekilde eleştirmek için kullandı ki, Siyonist liderliğine karşı bir ittifak karalama kampanyasının baş düzenleyicisi olarak göründü. Firesco, El Tempo'daki anti-Siyonist makalelerinden birkaçını bir araya getirerek 1909'da Yahudi İspanyolcası ve Fransızca olarak yayımladığı bir broşür oluşturdu. Leşin isme, Siyonizm, adlı broşür, Antisiyonistlerin tutumunu özetliyor ve İstanbul Yahudileri arasındaki ittifakçı fraksiyonun görüşlerini temsil ediyordu. Firesko'ya göre Siyonizm, 17. yüzyıldaki Sabbat'ın hareketi gibi, sahte mesihçiliğin yeni bir biçiminden başka bir şey değildi. Yahudiliğin büyük katkıda bulunduğu insanlık tarihindeki liberal ve rasyonalist dürtüye ters düşüyordu. Yahudilerin özgürleşmesi ve çevre nüfusla bütünleşmesi, Orta Çağ'dan kalma bir kalıntı olan antisemitizmin nihai olarak ortadan kalkacağı insanlık tarihinde yeni bir dönemi başlatmıştı. Türk Yahudilerinin 1908 devrimiyle gelen yeni özgürlük çağına ayak uydurması, Türkçeyi ana dilleri olarak benimsemesi ve Osmanlı anavatanının iyiliği için çalışması gerekiyordu. Kurtuluş ideolojisinden beslenen bu klasik liberal antisiyonist duruş, Siyonizmin ima ettiği ihanet hayaletini canlandırarak Türkiye bağlamında özel bir aciliyet kazandı. Türkiye'de Siyonizm'le ilgili özellikle sorumlu olan şey, başka hiçbir yerde olmadığı gibi, hareketin kendisinin faaliyet gösterdiği devletin ayrılmaz bir parçası olan Filistin bölgesini ilgilendirmesiydi. Firesko bu gerçeğin çok farkındaydı ve Filistin'de bağımsız bir Yahudi devletine olan tüm ilgiyi reddeden ve yalnızca sultanın yönetimi altında bir Yahudi vatanı talep eden son Siyonist açıklamaların samimiyetsizliğinden hiç şüphe duymuyordu. Ona göre, Siyonizmin amacı Yahudi Filistin için siyasi bağımsızlıktı. Ve Filistin uzak bir ülke değil, Osmanlı İmparatorluğunun bir parçasıydı. Bu nedenle Siyonizm, hükümetin zihninde Yahudi tebaasının sadakati hakkında kolayca sorular uyandırabilirdi. Osmanlı Yahudileri, eğer yurttaşlarımız, özellikle de çoğunluğu oluşturan Müslüman yurttaşlarımız, Osmanlı Yahudisinin ana vatanına bağlı olmadığına, başka bir idealin peşinde koştuğuna, Osmanlı Milli Birliği'ne zarar verecek şekilde bir Yahudi devleti kurmayı hayal ettiğine ikna olurlarsa, bu ülkenin Yahudilerinin başına gelecek felaketin boyutunu hayal edebiliyor musunuz? Korku, baş haham ve önde gelen ileri gelenlerin yanı sıra Türkiye'deki ittifak temsilcilerinin Siyonizm karşıtı tutumunda güçlü bir etken olarak kaldı. Firesko'nun yazıları, Nahum Sokolov gibi önemli bir isimden tepki çekti. Sokolov, 1910 yılında Yahudi İspanyolcaya çevrilerek yayımlanan bir broşürde, Siyonizmi hiç de vatanseverlikten uzak olmadığını göstererek savundu ve Firesko'nun akıl sağlığını sorguladı. Basın Savaşı, Firesco’nun El Tempo'da Makabi'ye yönelik şiddetli bir saldırı yayınlamasının ardından özellikle şiddetlendi, bu saldırıyı Haim Nahum'un kulüpteki onursal üyeliğinden istifası izledi. O andan itibaren Nahum, doğrudan ittifakçı ve David Firesco’nun kuklası olmakla suçlandı. İstanbul'daki sürtüşme o kadar dayanılmaz hale geldi ki, Siyonist hareketin liderliği doğrudan Paris'teki ittifaka yazarak resmi bir ateşkes çağrısında bulundu. Bu girişim, kavgayı başlatmadıklarını ve şehirde olup bitenleri kontrol edemeyeceklerini açıklayan merkez komite tarafından reddedildi. Yerel yönetimler ile haim Nahum, Aşkenazlar ile baş hahamlık, Siyonistler ile anti-Siyonistler arasındaki çatışmalar tüm toplumsal işleri felç etti. Savaş yılları göreceli bir sakinlik getirse de ateşkes eski çatışmaları yeniden yüzeye çıkardı. Balfour Deklarasyonu, Yahudiler için bir ulusal yurt hayalinin gerçekleşmesiyle daha fazla insanı saflarına çekebilen yerel siyonistlere yeni bir şevk kazandırdı. Dahası, Türkiye'nin bağımsız bir devlet olarak gelecekteki varlığı bile şüphe altında görünüyordu. Azınlıklar için özellik idealini savunan Wilsoncu yaklaşımdan ilham alan siyonistler, 1918'de İstanbul'da tüm toplumsal yönetimleri devralacak bir Yahudi Ulusal Konseyi'nin kurulmasında aktif rol oynadılar. Bu darbenin hedefi olan haham Nahum, 1919'da konseyi dağıtmayı başardı. Bununla birlikte, Siyonistler 1920 ile 1922 yılları arasında cemaat yönetimlerine hakim oldular. 1919'da kurulan Doğu Siyonist Federasyonu İstanbul'da 4000'e topladı. Diğer Siyonist örgütler de başkentte ve Edirne gibi Taşra şehirlerinde giderek artan sayıda üye çekti. Siyonist basında ittifaka yönelik saldırılar devam etti. Sonunda, yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişi Siyonizmi yer altına itti ve kamuoyunun gözünden uzaklaştırdı. 1908'de ittifakın İstanbul Cemaat yönetiminde kapsamlı reformlar ve Yahudi milletinin yeniden yapılandırılması beklentisi gerçekleşmedi. İdeolojik bir muhalefetin ortaya çıkması örgütü hazırlıksız yakaladı ve giderek daha fazla savunma pozisyonuna itti. Nahum iktidarda olduğu sürece, ittifak, cemaatteki gerçek yürütme gücünün baş hahamda olması nedeniyle, kendisine yönelik saldırıların etkisiz hale getirilebileceğinden emindi. Nitekim okullar bu sayede normal şekilde işleyebiliyordu. Ancak bu, 1908'de Yahudi cemaatinin başındaki eski kadronun değiştirilmesinden sonra Türkiye'deki sorunlarının sona ereceğini bekleyen bir örgüt için küçük bir teselliydi. İttifak, Türkiye'deki Yahudi eğitimi alanında hala rakipsiz bir konumdaydı. Ancak 1914'e gelindiğinde, Türk Yahudiliği içindeki laik unsurlar arasında önemli kesimlerin bağlılığını artık kazanamamıştı. Türk Yahudiliğinin çağının parayla üretilmesi. İttifak, Edirne ve İzmir'de benzer bir çatışmayla karşı karşıya olmasa da, genel olarak Türk Yahudileri arasındaki konumu, sadece imparatorluğun başkenti değil, aynı zamanda Türkiye Yahudilerinin gerçek güç merkezi olan İstanbul'daki durum nedeniyle aşınma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Özellikle önde gelenler arasında ittifakı destekleyen birçok mezunu vardı. Ancak en şiddetli muhaliflerinin çoğu da bu kurumların mezunlarıydı. Öğretmenler büyük bir acılıkla, önde gelen ittifak karşıtlarının hepsinin ittifakın ürünleri olduğunu belirtiyorlardı. Siyonist Makabi Kulübü'nün üyelerinin çoğunluğu ittifak öğrencilerinden oluşuyordu. Agudat Krimi'yi, ittifak okullarının Siyonist mezunları tarafından kurulmuştu. Le, Orore'nin editörü Sayuto bir ittifak mezunuydu. İçişleri Bakanlığı sekreteri ve önde gelen bir Siyonist ve Nahum'un muhalifi olan Nesim Russo da öyleydi. Siyonist El Julio'nun editörü David El İstanbul'daki ittifak hahamlık seminerinde öğrenci olmuş ve bizzat Nahum'dan ders almıştı. Önemli bir nokta olarak, şehrin önde gelen iki siyonist gazetesi L'Orore ve La Revella Nation Fransızca yayın yapıyordu ve hedef kitleleri, ittifakın faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan Fransızca konuşan kesimdi. İstanbul'daki siyonist hareketin liderlerinden Sam Hochberg ve birinci. Dünya Savaşı'ndan sonra Siyonist La Nation'ın editörü Jacques Loria, her ikisi de ittifak okullarının eski müdürleriydi. Çoğu ittifak öğretmeni sadık kaldığı için bu ikisi istisna olsa da, örgütün Türkiye'deki konumunun aşınmasını simgeliyorlar. İstanbul'daki Siyonizmin kitlesel takipçilerinin bir bölümünün, ittifakın eğitim faaliyetlerinden neredeyse hiç etkilenmemiş bireylerden oluştuğu açıktır. Çoğu zaman yoksul ve eğitimsiz olan bu kişiler, toplumsal işlerde değişim ve daha iyi günlerin yakında doğacağını vaat eden kurulu düzene karşı bir harekete yöneldiler. Ancak Siyonistler arasında, özellikle yerel sefarad liderliği arasında, ittifak mezunlarının da önemli bir kısmının bulunduğu doğrudur. Giro'nun savunduğu gibi, modern eğitim süreci baskın toplumsal değerleri yeniden üretirken, sonuçları açısından da oldukça açık uçlu olabilir. Modern okul eğitimi, öğrenciyi belirgin ideolojik kriterlere göre şekillendirip sosyalleştirir, ancak aynı zamanda eğitim alanların birçoğunun yeni edindikleri araçları, eğitimi verenlerin asla amaçlamadığı yönlere çevirebileceği çatışma alanları da yaratabilir. Bu durum, sömürge bağlamında kendilerini eğiten sömürgeci güçle çatışan birçok milliyetçi elit örneğinde açıkça görülmüştür. Aynı durum, ittifak okullarının birçok mezunu için de geçerliydi. 1890'lar ve 1900'lerin başlarındaki öğretmenler, örgütün özellikle İstanbul'da yeni orta sınıf üzerindeki etkisinin azaldığını zaten fark etmişlerdi. Birçok Türk Yahudisi, ittifak merkez komitesi tarafından okulların yönetiminde kendilerine verilen son derece önemsiz rolden artık memnun değildi. İttifakın faaliyetlerini desteklemesi ve kurumlarının günlük yönetiminde söz sahibi olması gereken yerel komiteler veya okul komiteleri hiçbir zaman düzgün çalışmamıştı. Yöneticiler ayrıcalıklarını kıskanıyor ve gücü paylaşmak istemiyorlardı. Bu nedenle, 1870'lerden beri sürekli olarak varlığını sürdüren, İstanbul'un önde gelen ileri gelenlerinden, Fransızlar veya diğerleri, oluşan bir okul komitesinin bulunduğu Galata gibi birkaç istisna dışında, çoğu okul, merkez komitesinin sıkı denetimi altında ittifak personeli tarafından yönetiliyordu. 20. yüzyıla gelindiğinde, çoğu komite ya dağıtılmış ya da işlevsiz hale gelmişti. İttifak, Türkiye'deki ileri gelen sınıfla her zaman güçlü bir ilişkiye sahipti. Önce Süleyman, daha sonra İshak Fernandez'in liderliğindeki Frenkoların kontrolündeki bölge komitesi, düzenli olarak faaliyet göstermese de, merkez komitenin cemaat örgütleriyle olan ilişkilerinde önemli bir rol oynamıştı. Okul müdürleri, para konularında ileri gelenlerle yakınlaşmış ve hahamlıktan gelebilecek herhangi bir tehdidi etkisiz hale getirmek için onlara güvenmişti. Ancak ileri gelenler, ittifak kurumlarının yönetimine doğrudan dahil olmamıştı. Ne merkez komite ne de müdürler, ittifakın tam bağımsızlığından ödün vermeye hazır değildi. Örgüt, yerel halkın istek ve ihtiyaçlarını karşılamak zorunda olsa da, Paris, yerel taleplere yanıt verme biçiminde her zaman büyük bir hareket özgürlüğüne sahipti. Kurumlarının hayatta kalması için yerel halk ile ittifak arasında bir ortaklık vazgeçilmezdi. Ancak bu, en iyi ihtimalle eşitsiz bir ortaklıktı, Merkez Komite kesinlikle kontrolü elinde tutarken, Doğu Yahudiliği ittifak girişiminde çok zayıf ve küçük bir ortak konumundaydı. İttifak okullarında eğitim görmüş ve Avrupa'daki gelişmelerin tamamen farkında olan birkaç nesil kendi ayakları üzerinde durmaya başladıkça, ittifakın aşırı merkezileşmesine ve Paris ile yerel yönetim arasındaki ilişkiyi belirleyen Babacan yaklaşıma karşı artan bir hoşnutsuzluk belirtileri ortaya çıkmaya başladı. Okulların müfredatına yönelik eleştiriler, 1890'larda ve 1900'lerin başlarında Yahudi İspanyol basınında yer almaya başladı. Yerel şahsiyetlerden merkez komiteye yazılan mektupların tonu değişmeye başladı, artık Paris'teki saygın kuruma alçak gönüllülükle dilekçe vermek yerine, doğrudan taleplerde bulunuyor ve bazen ittifak liderliğinin esnek olmamasına öfkeyle tepki gösteriyorlardı. Bu durum, ittifak mezunu ve Edirne'deki ittifak yerel komitesinin ve Cerkıl İsrailitenin önde gelen isimlerinden Jacques Danon'un yazdığı acı dolu mektupta açıkça görülmektedir. 1903'te Merkez Komite Genel Sekreteri Jacques Bigart'a yazdığı mektupta ittifakın müdür Samuel Lupo'nun Edirne okulunu yönetme biçimine yönelik eleştirilerini dinlemeyi reddetmesini protesto etti. Sizden bir ricam var. Lütfen 5 dakikanızı ayırarak Tunca ve Maritsa nehirlerinin Edirne'de birleşen nehirler kıyılarındaki mütevazı köylü Jacques Danon adını taşıyan barbar Türkü ışık şehri La Lumiere İsrail Evrensel İttifakı'nın her şeye gücü yeten Genel Sekreteri Monsieur Jacques Bigart'ın yoldaşı olarak eşit veya ondan daha üstün bir konumda değerlendirmenize izin verin. Edirne'den gönderilen mektuplara sekreterin verdiği kısa ve öz yanıtları eleştirdi ve Paris'te okulu etkileyen kararların nasıl alındığına dair bir açıklama talep etti. Ona göre ittifak şu mesajı veriyor gibiydi. Türkiye Yahudileri, sizlerin yoksul ve sefil olma talihsizliğine sahipsiniz, cömert insanlar bize size yardım etme görevini verdiler. Ancak karşılığında sizden onurunuzu ve özgür insanlar olma özlemlerinizi ellerimize bırakmanızı talep ediyoruz. Türkiye'de ittifaka dost olduğu varsayılan ilerici kesimden gelen bu dil, tamamen yeniydi. Bundan önce, geleceğin Türk Yahudiliği tarihçisi Abraham Galant tarafından yazılan ve 1901 ve 1902 yıllarında Archives Israelites'te yayımlanan, İttifak Müfredatına yönelik bir eleştiri vardı. Galante'ye göre, okullarda daha fazla Türkçe öğretilmesi şarttı. Ancak daha da önemlisi, yerel halkın ittifak kurumlarının yönetiminde söz sahibi olabilmesi için yerel komitelerin yeniden canlandırılması gerekiyordu. Galant, Rodos adasından yaptığı benzer çağrıların ittifaktan yanıt alamayınca öfkelendi. Merkez komiteyi bir Türk Yahudisinin, bir vahşinin şikayetlerine karşı tamamen kayıtsız kalmakla suçladı. 1908'den önce de var olan, ittifakın babacanlığına ve merkezileşmesine karşı isyan ile genç Türk devriminden sonra Türk Siyonist basınında görülen tutum arasında doğrudan bir süreklilik vardır. Her açıdan soğuk ve otoriter bir figür olan ve ateşli bir anti-siyonist olan Genel Sekreter Jacques Bigart, en çok hedef alınan isimlerden biriydi. Doğululara karşı küçümseme ve tiksinti duyduğu, bazı Türk şehirlerinden ve şahsiyetlerinden nefret ettiği suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Aynı ironik ve acı değil çokça kullanıldı. İttifak, Türk Yahudilerine karşı küçümseyici bir tavır sergiledi. Türk Yahudileri, sadece doğulular, Oysa ittifakın genel sekreteri ve başkan yardımcısı, makamları gereği, bizzat büyük ışık şehrinden yayılan ışığın dağıtıcılarıdır. 1911 yılında İstanbul, İzmir ve Edirne'de uluslararası Barit tarikatının yerel şubelerinin kurulması, Türk Yahudiliğinin ittifakın vesayetinden giderek artan bağımsızlığına kurumsal bir ifade daha kazandırdı. Sefarad veya Aşkenazi Yahudi Burjuvazisi'nin önde gelen üyelerinden bazılarını bir araya getiren bu şubeler, söz konusu şehirlerdeki hayırseverlik ve karşılıklı yardımlaşma faaliyetlerini koordine etmek üzere tasarlanmış hayırsever kuruluşlardı. Özellikle 1912 ila 1913 Balkan Savaşları ve 1. Dünya Savaşı sırasında Türk Yahudileri arasında muhtaçlara yardım etmede oldukça aktif oldular. Kısa süre sonra, örgüte katılan ve onu baş haham Nahum'a karşı bir başka ajitasyon üssü olarak kullanmada başarılı olan birçok siyonistin faaliyetlerinden etkilendiler. Türkiye'nin birinci, Dünya Savaşı'na girmesiyle birlikte birçok yabancı orta öğretim kurumunun zorunlu olarak kapatılması, birçok Yahudi öğrencinin okulsuz kalma tehdidini doğurunca, İstanbul Yahudi Birliği 1915 yılında Türkiye'deki ilk Yahudi Lisesi'ni kurdu. Fransızca eğitim veren lise, Yahudi eğitim sistemindeki önemli bir boşluğu doldurdu. İttifak, binlerce yoksul Yahudi gencin hiçbir eğitim alamadığını ve onların çıkarlarını gözetmek zorunda olduklarını savunarak, orta öğretimle ilgilenmeyi kesinlikle reddetmişti. Bu cevap, çocuklarına daha kapsamlı bir eğitim sağlamak isteyen ve onları yabancı, genellikle misyoner okullarına göndermek zorunda kalan yeni orta sınıfın bazı kesimleri için artık tatmin edici değildi. İstanbul Şubesi'nin ve tüm Levant'ı kapsayan Barit Tarikatı'nın 11. bölgesinin başkanı, Osmanlı Filistin'indeki Mik ve Yizrelde bulunan İttifak Tarım Eğitim Okulu'nun müdürü olan ve şimdi de ittifak ile çok yakın bağları olan Osmanlı İmparatorluğundaki Yahudi Kolonizasyon Örgütü'nü temsil eden Joseph Niego'dan başkası değildi. Merkez Komite'nin güvenilir bir dostu olan Niego, Siyonistlerle de yakın ilişkiler içindeydi. 1911'de İstanbul Şubesi'nin kuruluş konuşmasında, birçok cemaat liderinin ittifaka karşı duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Uluslararası Yahudi örgütlerinin olağanüstü çalışmalarına hayranlığını ifade ederken, aynı zamanda ittifaka üstü kapalı bir gönderme yaparak, Bazılarının biz Doğu Yahudilerini kendi vesayetleri altında tutmak için reşit olmayanlar olarak gördüklerini, oysa Beneberit, yazılışı ona ait, örgütünün bizi bağımsız yetişkinler olarak ilan ettiğini eleştirdi. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki yıllarda, herhangi bir merkezi kuruluştan bağımsız olarak hareket eden Benaybarit locaları Türkiye'de giderek güçlendi. 1920'lerin başlarında, tüm toplumsal işleri ellerinde tutuyorlardı. Yerel Fransızca konuşan Yahudi burjuvazisine, Paris'in katı ataerkil yönetimi altındaki ittifak yerel komitelerinin yapamadığı bir temel sağladılar. Türkiye'deki ittifakın en büyük savunucusu gazeteci David Fresco bile, ittifak üyesinin aidatlarını ödemesi ve her şeyi Paris'e bırakması gerekirken, Benaybarit localarının yerel toplumsal işlerde olağanüstü bir aktivizm ve girişimcilik merkezi olduğunu kabul etti. 1908 ile 1920'lerin başları arasında, İttifak Ağı, kendi yarattığı sınıf tarafından Türk Yahudileri arasında toplumsal dinamizmin merkezindeki konumundan indirildi. Yerel Benaybarit localarının kurumsal ve toplumsal düzeydeki başarısını açıklayan ilimler, birçok ittifak mezununun Siyonizme yönelik siyasi ve ideolojik birleşmesinde de kendini göstermektedir. Birçoğu için bu, yıllar içinde biriken kızgınlığı yönlendirmek için son derece ideolojik bir araç sağladı. Bu, Paris'ten bağımsızlık ilanı, Türk Yahudiliğinin olgunlaştığını kanıtlama girişimiydi. Gerçekten de, inançlara ne kadar coşkuyla bağlı olunursa olunsun, her şeye gücü yeten ittifakı diz çöktürmenin bir aracı olarak Siyonizm bayrağı altında toplanmada belirli bir derecede hesaplı araçsallık görmemek imkansızdır. 1911'de Makedonya'daki Monastir'de Paris ile Yerel İttifak Komitesi arasında yaşanan bir çatışma hakkında yorum yapan L. Oror'un editörü Sayuto, Monastir Yahudilerinin ittifakın rakibi olan Hilfvereyn'i davet etmelerini önerdi. İttifak, Hilfvereyn'e karşı güçlü bir kıskançlık duyuyor, Bay Bigard kuzu gibi boyun eğecektir. Yerel halkın azami memnuniyetini sağlamak için bir batılı Yahudi örgütünü diğerine karşı kullanma önerisi oldukça açıklayıcıdır. Siyonizm, pratik sonuçları olmayan soyut bir Yahudi milliyetçiliği ideolojisi olabilir. Ancak yerel bağlamda, dışarıdakilerin içeridekilere karşı, genç neslin yaşlı nesle karşı bir araya gelme çağrısı, Topluluktaki eski oligarşinin egemenliğine son vermenin bir yolu, siyasi sürecin demokratikleştirilmesi çağrısıydı. Kurucularının 1848 cumhuriyetçiliğine rağmen, ittifak 20. yüzyıla gelindiğinde son derece muhafazakar bir yapıya bürünmüş ve birkaç etkili kişiyle perde arkasında çalışmaya alışmış, önde gelenlerin siyasetine batmıştı. Artık Yahudi kurumunun bir parçasıydı ve kendisi de Yahudi eski rejimi haline gelmişti. Siyonistlerin talep ettiği kurumlarının demokratikleştirilmesi, yerel komitelerinin açılması, örgütün tarihinde daha önce görülmemiş bir derecede yerel yönetimle güç paylaşımı anlamına gelecekti. Merkez komite, okullarının bulunduğu tüm bölgelerde bu gelişmeye kararlılıkla karşı çıktı. Türkiye'de istisna değildi. Ancak, Siyonizmin Türk Yahudileri için ideolojik çekiciliği göz ardı edilmemelidir. 20. yüzyılın ilk 10 yılında Levant'taki durum, Yahudi toplulukları arasında milliyetçi bir hareket için olgunlaşmıştı. O zamana kadar Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde bir birim olan Yahudi İspanyol Kültür Bölgesi, yüzyıllardır tanıdığı dünyanın yıkıldığını görmüştü. Osmanlı yönetimi yerini yeni ulus devletlere bırakıyordu. Sırbistan, 19. yüzyılın başlarında imparatorluktan ayrılan ve hatırı sayılır bir Yahudi İspanyol nüfusuna sahip ilk devletti. Bunu, çok daha büyük bir sefarat topluluğuna sahip Bulgaristan'ın 1878'deki yükselişi izledi. Selanik 1912'de Yunan yönetimine girdi. Osmanlı Devleti'nin batıya açılması, Avrupa Emperyalizminin nüfuzu, Yunan, Ermeni ve diğer milliyetçilik örnekleri. Birçok Türk Yahudisini geleneksel siyasi kategorileri yeniden düşünmeye sevk etti. 19. yüzyılda Türkçe'de Yahudi milleti olarak adlandırılan, ayrı bir Yahudi ulusu, İspanyolca'da da aynı kelimeyle ifade edilen, kavramı, fiilen veya hukuken Osmanlı İmparatorluğunda önemli bir varlıktı. Kimlikle ilgili tüm soruların temel referans çerçevesini oluşturmuş ve yüzyıllarca Osmanlı Devleti tarafından meşrulaştırılmıştı. Bu geçmişe ve son yıllarındaki bir imparatorluk bağlamında, Yahudi milliyetçiliği ideolojisinin bazı Türk Yahudilerine hitap etmesi için fazla çaba gerekmedi. Yahudilerin diğer tüm uluslar gibi bir ulus oluşturduğunu iddia ederek, Orta Doğu'daki geleneksel Yahudi milleti kategorisini modernleştirilmiş bir biçimde yeniden formüle etmiş gibi görünüyordu. Siyonizmin yakıcı bir mesele haline geldiği dönemde, Batı Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de, Kurumsal bir Yahudi topluluğu duygusu, Doğu Avrupa'da olduğu gibi hala canlı bir gerçeklikti. Başka yerlerdeki birçok siyonist hareket gibi, Türk siyonistlerinin Filistin'e göçle çok ilgilendiğini gösteren çok az kanıt vardır. Yerel bağlamda siyonizm, kültürel canlanmayı hedefleyen bir Yahudi milliyetçiliğini temsil ediyordu. Bu, Yahudi eğitiminin millileştirilmesini ve İbranice'nin yaşayan bir milli dil olarak benimsenmesini gerektiriyordu. Sonuç olarak, Türk Yahudiliği için birinci kimlik kaynağı olarak Yahudi ulusunun modern meşruiyetini temsil ediyordu. İttifakın dünya görüşünün merkezinde yer alan özgürleşme ideolojisi, İbrahim Galant, Moise Cohen, diğer adıyla Munis Tekinalp ve diğerleri gibi bazı Türk Yahudi aydınları üzerinde etkili olmuş, bu kişiler genç Türk devrimini büyük bir coşkuyla karşılamış ve ülkenin siyasi hayatına katılmışlardır. Bununla birlikte, bu etkinin belirli bireylerle sınırlı kalması ve seçmen kitlesinin Yahudi olmaması önemlidir. Siyonizmin aksine, Türk siyaseti çok sayıda Yahudinin katılımını çekmemiştir. Birkaç aydının yazıları dışında, Yahudi kitleler arasında Türk milliyetçiliğini yaymayı veya onları ülkedeki siyasi sürece aktif olarak dahil etmeyi amaçlayan örgütlü bir siyasi hareket ortaya çıkmamıştır. İttifakın kendisi, okullarının mezunlarından bazılarının Siyonizmi benimsemesinde karmaşık ve diyalektik bir rol oynadı. Türk Yahudilerinin yaşamına büyük ölçüde batılılaşma aşılayarak, onları dünya Yahudiliğindeki düşünce akımlarıyla doğrudan temasa geçirdi. Türk Yahudiliğine modern siyasi ideolojilerle yeni bağlar kurma araçlarını verdi. Savunduğu kurtuluş ideolojisi, modern Batı Avrupa Ulus Devleti'ndeki Yahudi deneyimiyle şekillenmişti. Etnik dini aidiyetin üzerinde soyut erdemleri ve vatandaşlık görevlerini vurgulayan bu ideolojinin, böyle bir kimliğin zayıflamak yerine modern milliyetçiliğin etkisi altında yeni bir hayat kazandığı çökmekte olan bir imparatorluk bağlamında kitlesel kabul görme şansı çok azdı. Kurumları aracılığıyla ittifak, Türk Yahudilerini Batı'nın özgürleşme modeliyle tanıştırdı, bu gelişme aynı zamanda yerel koşulların bu modelden çok uzak olduğunu fark etmelerini de sağladı. 1908 devrimi temel bir fark yaratmak için çok geç kalmıştı ve Osmanlı siyasetinde Yahudinin yerini değiştirmeye vakit bulamamıştı. İmparatorlukta yaşayan tüm gruplardan oluşan yeni bir ulus yaratma Osmanlıcı gündemi kendi çelişkileri altında çökmüş ve yerini giderek daha dışlayıcı bir Türk milliyetçiliğine bırakmıştı. Osmanlı devleti tarafından özerkliği büyük ölçüde aşındırılan millet kurumu ise ayrı bir varlık olarak varlığını sürdürmüştü. Çok etnikli, yarı sömürge Osmanlı İmparatorluğu bağlamında Batı özgürleşme yolunu ve beraberindeki devlet tarafından dayatılan yeniden yapılanmayı uygulamadaki zorluklar göz önüne alındığında, birçok ittifak mezunu, örgüt tarafından öngörülemeyen milliyetçi sonuçlara varmıştı. Bu sonuçlar, okullarda öğretilen laik Yahudi dayanışması mesajıyla da pekiştirilmişti. 1911'de Doğu Yahudileri arasında Siyonizmin yayılması hakkında yazan ileri görüşlü bir Fransız konsolosu durumu özlü bir şekilde şöyle ifade etmiştir, ittifak liderlerinin, duygularının asilliği, onlardan bazı toplumsal gerçekleri gizlemiştir. İbrani milliyetçiliğinin ilke ve fikirlerinin doğuşunu destekleyerek yeni özlemlere yol açacaklarının farkında değillerdi. Lain Sayuto gibi birçok kişi için, İttifakın faaliyetleri ve Siyonizm mesajı çelişkili olmak zorunda değildi. Yahudi özgürleşmesinin iki gücü vardı. Birincisi bizi eğitim yoluyla yükselterek, ikincisi ise bizi ulusal duyguyla yenileyerek çalıştı. Birincisi bizi entelektüel karanlıktan kurtarırken, diğeri bizi ulusal aşağılanmadan kurtarmaya çalıştı. İttifakın ideali olan yeniden doğuş bir başkalaşım geçirmiş ve ulusal yeniden doğuş haline gelmişti. İttifakın çalışmaları, istemeden de olsa, bu gelişmede önemli bir katalizör oluşturdu. İttifakın Siyonizme Cevabı İttifakın Siyonizme verdiği tepkiyi şekillendiren üç faktör vardı. ideolojisi, Bulgaristan'daki okullarına yönelik Siyonist kışkırtmalara dair doğrudan deneyimi ve Türk hükümetini yabancılaştırma korkusu. İttifakın ideolojisi, Siyonistlerin ideolojisinden önemli ölçüde farklıydı. Örgüt, Yahudilerin nerede yaşarlarsa yaşasınlar özgürleşmesinin önemine tutkuyla inanıyordu ve Yahudilerin dünyanın her yerinde hemşerileriyle eşitliğe ulaşmalarına yardımcı olmayı temel görevi olarak görüyordu. Bu yönüyle, 19. yüzyıl ortalarındaki Batı Yahudiliğinin iyimserliğini yansıtıyordu. Antisemitizmi orta çağdan kalma bir kalıntı olarak görüyor ve özgürleşme ilkelerinin nihai zaferinden asla şüphe duymuyordu. Öte yandan Siyonistler, özgürleşmenin bir yanılsama olduğuna ve antisemitizmin ortadan kaldırılamayacağına inanıyorlardı. Dahası, özgürleşmeye ve faydalarına duyulan saf inanç, artan asimilasyona ve Yahudi halkının ayrı bir varlık olarak nihai olarak ortadan kaybolmasına yol açacaktı. Bu temel ideolojik uçurum, bazı temas noktalarına rağmen kapatılamazdı. İttifakın sloganı, ortak bir dini ve ahlaki gelenekle birbirine bağlı Yahudiler arasında birlik, Yahudi dayanışmasıydı. İttifak, Siyonistlerin iddia ettiği gibi sadece hayırsever bir örgüt değildi ve siyasi programı, Siyonist kanona yabancı olmayan bir fikir olan uluslararası Yahudi seferberliğini öngörüyordu. Dahası, ittifak, Filistin'deki Yahudi yaşamının üretkenleştirilmesi ile ilgilenen ilk Yahudi örgütüydü ve orada ilk tarım okulu Mikveh Yizreili ve ilk ticaret okulunu kurmuştu. Ancak Filistin yanlısı duruşu, kesinlikle Yahudi siyasi varlığını veya kitlesel güçü öngörmüyordu, çünkü toprak çok sayıda insanı destekleyemeyecek kadar verimsiz kabul ediliyordu. Bu, elbette, Siyonistler için kabul edilemezdi. Ancak çatışma soyut ideoloji düzeyiyle sınırlı kalmadı. İttifak, uluslararası Yahudi örgütlerinin en önde gelen kuruluşuydu. Anglo-Yahudi Birliği ve İsrail İttifakı Viyana, onunla yakın işbirliği içinde çalışan kardeş kuruluşlardı. İttifakın Yahudi dünyasındaki liderlik konumu, yüzyılın başlarına doğru, Tamamen bağımsız olan ve doğrudan çıkarlarına karşı hareket eden Siyonist örgütü ve Alman Yahudileri Yardım Derneği'nin ortaya çıkmasıyla kademeli olarak aşındı. İttifakın Siyonizme karşı muhalefetinin bir kısmı, uluslararası sahnede önceliğe alışmış olduğu Yahudi dünyasında statükoyu savunma çabası bağlamında görülmelidir. Siyonistlerle olan çatışma, yüksek siyaset ve ideoloji alanında kalsaydı belki daha hafif seyredebilirdi. Ancak, ittifakın birçok kurumda önemli pay sahibi olduğu yerel yönetimlerdeki siyonist siyaset, yıllarca iyileşmesi gereken bir acılığa yol açtı. Tarihçiler, bu düzeydeki ittifak-siyonist çatışmasının ilk olarak Filistin'de değil, Bulgaristan'da patlak verdiğini neredeyse tamamen göz ardı ettiler. Bulgar Siyonizmi deneyimi, ittifakın tutumunu derinden etkiledi. Bulgaristan Yahudileri arasında kitlesel bir hareket olarak Siyonizmin ortaya çıkmasının ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra tüm topluluğun topluca İsrail Devleti'ne göç etmesiyle, bunu kendi isteğiyle yapan tek topluluk, olağanüstü başarılı bir şekilde sonuçlanmasının nedenleri son derece karmaşık görünmektedir ve bilimsel bir incelemeyi beklemektedir. 1878 Rus-Türk Savaşı'ndan sonra yüzyıllarca süren Osmanlı yönetiminden yeni Bulgar yönetimine geçişin travmatik süreci, yeni devletin militan milliyetçiliği, Aşkenazi ve Sefarad dünyaları arasında sınır bölgesinde yaşayan ve her iki taraftan da etkilere açık olan topluluğun stratejik konumu, bu gelişmede önemli faktörler olmuştur. Herzl'in sahneye çıkmasından çok önce, 1895 gibi erken bir tarihte, Bulgar topluluklarındaki ittifak okullarının müdürleri, gençler arasında Siyonistlerin ve etkisinin arttığını ve Sofya, Filipopoli ve Filevna gibi şehirlerde çeşitli Filistin kolonizasyon örgütlerinin kurulduğunu zaten fark etmişlerdi. 10 yıldan fazla bir süre sonra İstanbul'da patlak verecek olan aynı basın savaşları, 1895'te Filipopoli'de de kendini gösteriyordu ve karizmatik Marco Barac'ı önde gelen bir Siyonist propagandacı olarak ortaya çıkmıştı. Şehrin ittifak okulu müdürü onu hemen bir tür deli, bir cetreden, Paris'teki ünlü akıl hastanesi, kaçmış biri olarak nitelendirmişti. Kaçınılmaz olarak, ittifak okulları çatışmalara dahil oldu. Siyonistler onları çok Fransız olmakla, Yahudileri yetkililere çok fazla boyun eğdirmekle suçladılar. Bu, okulların herhangi bir yerde Siyonistler tarafından ilk kez saldırıya uğramasıydı ve Genel Sekreter Bigart'ın tepkisi, sonraki 20 yıl boyunca sefarat dünyasında ittifakın yanıtının tonunu belirledi. Siyonizm, bize göre ne Yahudiliğin çıkarlarına ne de gerçek ihtiyaçlarına uygun görünen bir harekettir, zamansızdır, Az şeye sahip olanları ve hiçbir şeye sahip olmayanları yağmalama girişiminden başka bir şey değildir. Başka bir müdüre şöyle yazdı. Bu kışkırtma, Yahudilerin yurttaşlarıyla aynı haklara sahip olduğu tüm ülkelerde son derece itibarsız bir durumdur ve özellikle hoşgörü, sivil ve siyasi eşitlik fikirlerinin yalnızca yüzeysel kaldığı ve kitlelerin yaşam biçimine nüfuz edemediği Bulgaristan'da tehlikelidir. Yahudilerin çok uzak bir gelecekte kendilerini bir ulus olarak yeniden örgütleyebilmeleri düşünülebilir, bu arzuyu paylaşmasak bile, ancak şu anda bu projeden bahsetmek, sorumsuzluktan başka bir şey değil. Bu, devrimci sosyalizmdir büyük bir kelime ama bence tamamen doğru bir kelime Yahudiliğe bu özel biçimde giriyor. Eğer kontrol altına alınmazsa, yakında yoksul Yahudi sınıfının zenginlere karşı genel bir isyanı görülebilir. Bigart'ın bu açıklaması, ittifakın Siyonizm algısındaki üç değişmez unsuru vurguluyor, Siyonizmin ütopik olduğu, Yahudi özgürleşmesini tehlikeye atacağı ve antisemitizmi artıracağı, ayrıca statükoyu alt üst eden radikal bir hareket olduğu. Sonraki birkaç yıl içinde, Osmanlı döneminden beri toplumsal işleri kontrol eden eski ileri gelenlerin Siyonistlerin giderek artan saldırılarına maruz kalması ve Bulgar Anayasası'nın getirdiği genel oy hakkı koşulları altında birçok şehirde yenilgiye uğramasıyla, bu yargının doğruluğu kanıtlanmış gibi görünüyordu. Siyonistler, klasik yönetim biçiminin oligarşik olduğu bu topluluklarda siyasi sürecin demokratikleşmesinden faydalandılar ve yoksul sınıfların gözdesi oldular. Kısa süre sonra, Siyonistler, Bulgar yasalarına göre artık zorunlu kurumlar olan ittifak okullarının yönetim kurullarının çoğunu ele geçirdi. 1899'da Filipopoli'de düzenlenen bir Siyonist Kongresi'nde, İttifaka karşı sert saldırılar düzenlendi ve okul müdüründen okulda eğitim dilinin İbranice olması ve Fransızcanın üst sınıflara kadar öğretilmemesi istendi. İttifak, diğer Bulgar şehirlerindeki benzer taleplerin önüne geçmekte çaresiz kaldı, ancak geri adım atmayı ve herhangi bir taviz vermeyi reddetti. 1903 yılında Siyonistler, ittifakı Bulgaristan'dan sınır dışı etmekle açıkça tehdit ettiler. Bulgar Siyonist Merkez Komitesi, 1903 yılında Paris'e yazdığı sert bir mektupta örgütü asimilasyoncu ve milliyet karşıtı faaliyetlerde bulunmakla ve doğuda Fransız etkisinin örgütleyicileri olmakla suçladı. Birkaç yıl sonra Türkiye'de ortaya çıkacak olan Paris'ten bağımsızlık temasını yankılayarak, aynı bağlamda şunları eklediler, sizin vesayetiniz olmadan da yeterince büyüdük. Kendi isteğinizle ayrılmak istemiyorsanız, sizi zorla göndereceğiz. Ve gerçekten de, Siyonistler 1913 yılına kadar ittifakı Bulgaristan'daki iki Yahudi cemaati dışında tüm cemaatlerden fiilen sınır dışı ettiler. Bu, örgütün tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir gelişmeydi ve başka hiçbir yerde benzeri görülmeyecekti. İttifak ile Siyonizm arasındaki yerel düzeydeki ilk karşılaşma, gelecek için iyiye işaret etmedi ve ittifakı hareketin başka yerlere yayılması konusunda son derece endişelendirdi. 1908'de yazılan bir mektupta ittifak Siyonistlerin Varna'daki okul binasını faaliyetleri için kullanmalarına izin vermeme kararını şu şekilde savundu, Siyonizmin Osmanlı hükümetinde uyandırdığı düşmanlık duygusunu görmezden gelmiyorsunuz ve binalarımızın doktrinin propagandacıları için buluşma merkezleri olarak hizmet ettiğine inanmasını istemiyoruz. Bu, ittifakın Siyonizme karşı düşmanlığına katkıda bulunan önemli bir faktörün, Osmanlı hükümetini yabancılaştırma korkusunun anahtarını ortaya koymaktadır. Örgütün okullarının büyük çoğunluğu Osmanlı İmparatorluğundaydı. Filistin'de Mik ve İzrail ve Kudüs Ticaret Okulu gibi önemli kurumlar kurmuştu. 1880'lerden beri Osmanlı'nın kutsal topraklara Yahudi göçünü kısıtlama girişimlerini yakından takip ediyordu. İstanbul'daki bölge komitesi başkanları Salomon ve İzek Fernandez, ittifakı Osmanlı'nın Filistin'le ilgili Olifant'ın önerilerine verdiği tepkilerden, 1896'da Yahudilerin orada toprak satın almasına izin verilmemesi kararına kadar her türlü tutum değişikliğinden haberdar ediyordu. İzek Fernandez, bu son gelişmenin sorumluluğunu doğrudan Herzl'e ve Bulgar Siyonistlerinin kışkırtmalarına yüklüyordu. Birçok ittifak öğretmeniyle birlikte, Siyonizmin Türk Yahudileri için tehlikeleri konusunda defalarca uyarıda bulundu. İttifak gerçekten de Türk yanlısıydı. Osmanlı hükümetlerinin Yahudilere karşı son derece insancıl muamelesini her zaman övdü ve bunu Hristiyan Rusya'nın barbar politikalarıyla karşılaştırdı. Kurtuluş ideolojisinin ruhuna sadık kalarak, imparatorluk içindeki okullarında Türkiye'ye olan vatanseverliği geliştirmeye çalıştı. 1892'de Sefarad sürgünlerinin Osmanlı İmparatorluğu'na gelişinin 400. yıl dönümünde dünya Yahudiliğinin şükran duygularını sultana iletmek üzere bölge komitesini görevlendirdi. 1893'te Yahudilerin askere alınması planlarına olumlu tepki verdi ve 1909'dan sonra bunun gerçekleşmesinden memnuniyet duyarak bunu tüm vatandaşların normal bir görevi olarak gördü. Bununla birlikte Türk yanlısı tavrına rağmen örgüt, 19. yüzyılın ikinci yarısında Türk hükümeti tarafından tüm yabancı örgütlere duyulan şüpheden kurtulamadı. Bu dönemde, yabancı misyoner örgütleri ve imparatorluğun gayrimüslim toplulukları tarafından kurulan okulların sayısında büyük bir artış yaşandı. İstanbul'dan tamamen bağımsız olan ve uygun gördükleri her şeyi öğreten bu okulların faaliyetlerini sınırlama veya kontrol etme yönündeki Türk girişimleri, yabancı güçlerin müdahalesiyle sürekli olarak engellendi. Kapitülasyon antlaşmaları, Batı güçlerine neredeyse sınırsız koruma hakları verdi ve bu güçler bu hakları kendi çıkarlarını ilerletmek için kullandı ve kötüye kullandı. Osmanlı İmparatorluğunda bu müdahaleye karşı büyük bir kızgınlık vardı. Bu kızgınlık, Türkiye'nin iç işlerine yabancı müdahale için bir başka yol olarak görülen Siyonizme karşı muhalefete katkıda bulundu. İttifak, Türklerin gözünde yabancı bir örgüt olduğu gerçeğinden kaçamadı. Yahudiler, Siyonizmin yükselişine kadar bir tehdit olarak görülmediğinden, genellikle kendi haline bırakıldı. Bununla birlikte, 1880'lerde Filistin'e Yahudi gücü meselesinin ortaya çıkmasıyla birlikte, Osmanlı Devleti'nin faaliyetlerinden şüphelenmeye başladığına dair işaretler görülmeye başlandı. Sultanın Yahudi doktoru Elias Paşa, Sultanın ittifakın Filistin'e Yahudi güçünü teşvik ettiğine inanması nedeniyle, 1885'te ittifakın kuruluşunun 25. yıl dönümü kutlamalarına İstanbul'da katılmadı. İzek Fernandez, 1898'de Osmanlı Devleti'ndeki arkadaşlarının ittifakın Siyonizm'e karşı açık bir kamuoyu açıklaması yapmasını tavsiye ettiğini, ancak Paris'in bu tavsiyeye uymadığını belirtti. 1901 yılında, Devlet Konseyi'nde Or Yehuda Tarım Okulu'nun yasallaştırılmasına izin verilmesi meselesi üzerine yapılan bir görüşme sırasında, konsey üyelerinden bazıları ittifakı siyasi amaçlar gütmekle suçladı. 1907'de Osmanlı Devleti'nin Yakup Meyri Kudüs baş olarak reddetmesinin nedenlerinden biri de onun ittifak ile ilişkili olmasıydı. 1914 yılına kadar örgütün sahip olduğu büyük bağımsızlığa rağmen, yüzyılın başında yabancı bir kurum olarak Türkiye'de çok dikkatli davranması gerektiğinin farkına varmıştı. Yeni bir milliyetçilik ortamında tüm yabancı gruplara ve örgütlere karşı duyulan Türk şüphesi ve özellikle de Siyonizmin en yüksek iktidar kademelerinde gördüğü şüphe göz önüne alındığında, ittifak için kendisini hareketten olabildiğince uzaklaştırmak iki kat daha zorunlu görünüyordu. Kendi ideolojik eğilimlerinin ve Bulgaristan'daki fiyaskonun ardından kalan acı tadın yanı sıra, Osmanlı İmparatorluğunda Siyonist damgası yeme riskini göze alamayacak kadar çok şeyi vardı. Bu tutum, ittifakın Türkiye'deki Siyonist hareketle olan ilişkilerinde sürekli olarak kendini gösterdi. Fernandez, 1897 gibi erken bir tarihte ittifakı Türkiye Yahudileri için Siyonizmin tehlikeleri konusunda uyarmıştı. Ardından, Merkez Komite ile Osmanlı Devleti arasında Siyonizm meselesi üzerine gizemli bir yazışma yaşandı. Arşivlerde bunun tek izi, Fernandez'in ittifak tarafından gönderilen bir mektubu sultanın birinci sekreterine ve sadrazama ilettiğini belirtmesidir. Muhtemelen bu, ittifakın siyonist hareketle hiçbir ilgisinin olmadığına dair bir tür güvenceydi. İttifakın Türkiye'deki siyonizm karşısında benimsediği taktik, kamuoyuna karşı sessiz kalmaktı. Merkez Komite, dostlarının saldırıya geçme ve Siyonist El Aurora karşı çıkacak Fransızca bir gazeteyi finanse etme tavsiyelerini sürekli olarak reddetti. Hatta İstanbul'daki Mezunlar Derneği A. Mikael'in, ittifak öğrencileri arasında çok popüler hale gelen Siyonist makabiden gençleri uzaklaştırmak için okul binalarına jimnastik ekipmanı kurmasına bile izin vermeyi reddetti. Ayrıca Amikeyil için yeni bir bina satın alınmasına da destek vermeyi reddetti. Aynı politika, Siyonistler ve Antisyonistler arasında benzer çatışmaların yaşandığı Selanik'te de benimsendi. İttifak, Siyonizm konusundaki tutumunu Yahudi dünyasında belirsiz bırakmayı tercih etti ve bazı üyelerini yabancılaştırmak istemedi. Dahası, polemik ateşini daha da körüklemek istemedi. İlk yıllarında propaganda amacıyla basını kullanmada gösterdiği özel yeteneğin aksine, Yahudi örgütlerinin bu büyük hanımefendisi, yaklaşık yarım asırlık varlığının ardından, alışkanlıklarına bağlı kalmış, belirli bir canlılığını kaybetmiş, Yahudi dünyasında kurulu düzenin bir parçası haline gelmiş ve basın savaşında aktif olarak yer almayı kaldıramaz hale gelmişti. İttifakın sessizliğini bozduğu tek bir olay oldu ve bu, önemli bir şekilde, 1909'da Paris'te bir Türk Parlamento heyetiyle yapılan görüşme sırasında gerçekleşti. İttifak Okulu'ndan mezun olan Edirne Milletvekili Doktor Rıza Tevfik Bey Başkanlığındaki heyet, 15 Temmuz 1909'da Paris'teki Merkez Komite'ye nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşme sırasında, ittifaka duyduğu büyük sempatiyi dile getirdikten sonra, Rıza Tevfik Bey, bu, Siyonist, kışkırtmayı teşvik etmemenin ihtiyatlı olacağını belirtti. Türkiye, zulüm gören herkese kapılarını açık tutmayı amaçlıyor. Ancak, şu anda var olmayan bir Yahudi sorunu, Türkiye'de, yaratacak bir harekete müsamaha göstermeyeceğini ve bunun gerçekleşmemesinin Yahudilerin çıkarına olduğunu ifade etti. Narcis Leven'in bunun her zaman Siyonizm'e dışarıdan bakmayı amaçlayan ve onu herhangi bir yönden teşvik etmekten kaçınan ittifakın görüşleriyle tamamen örtüştüğünü belirterek yanıt verdiği bildirildi. Bu görüşmenin ittifak bülteninde yayınlanması, ittifakın pozisyonunu netleştirmenin nispeten gizli bir yoluydu. Bununla birlikte Leven'in açıklaması Avrupa ve Yahudi basınında geniş yankı buldu. Siyonist basın ve yayınlar İlerleyen yıllarda Rıza tevfi’in sözlerini Levin'in ağzına koyarak, Türk heyetini Siyonizmin Türkiye'de bir Yahudi sorunu yaratma tehdidi oluşturduğu konusunda uyaran kişinin Levin olduğu izlenimini yaratmaya çalıştılar. Bu olay dışında, Merkez Komite Türkiye'deki Siyonizm meselesi konusunda kamuoyuna karşı sessizliğini korudu, ancak Merkez Komite'nin bazı üyeleri zaman zaman kamuoyunda Siyonizm karşıtı açıklamalarda bulundu. Özel olarak ise daha müdahaleci bir politika izledi ve Siyonizm karşıtı mücadeleyi haim Nahum'a bıraktı. Nahum, 1909'da kendisine karşı yürütülen Siyonist ajitasyondan cesaretini kaybedip istifa etmeyi düşünmeye başladığında, moralini yükseltmeye çalışan bir gardı oldu. Ardından, Nahum'un, hükümetin Siyonizm hakkındaki görüşünü parlamentoda sormak için Yahudi olmayan bir milletvekilini görevlendirmesi ve böylece kesin bir Siyonizm karşıtı açıklama alınması için olağanüstü bir öneride bulunduğu ve gerekirse fon bulma konusunda yardım teklif etti. Bigart'ın teorisine göre, Siyonizme karşı bir hükümet açıklaması kitleler arasındaki ajitasyonun azalmasına yol açacaktı. Kısa vadede bu plandan hiçbir sonuç çıkmamış gibi görünüyor. Bigard bir yıl sonra tekrar devreye girerek Nahum'u daha aktif bir antisyonist duruş sergilemeye ve arkadaşı olan bir bakanı temsilciler meclisinde antisyonist açıklamalar yapmaya teşvik etmeye çağırdı. Bu önerilerin uygulanmadığı görülüyor. Nahum, cemaat yönetimiyle giderek daha fazla çatışma halindeydi ve Bigart'ın tavsiyesine uymasının ardından gelebilecek herhangi bir sızıntı, siyasi kariyerini tamamen mahvedebilirdi. 1911 yılında Osmanlı Meclisi'nde Siyonizm üzerine iki büyük tartışma yaşanmış olsa da, bunların Nahum'un ittifakın tavsiyesine uyması nedeniyle gerçekleştiğine dair hiçbir gösterge yok. Bigart'ın planının olağanüstü yanı, çok muhafazakar bir adamdan gelen son derece pervasız bir öneri olmasıydı. Siyonizm gerçekten de hassas bir konuydu ve ittifak, imparatorluğun son yıllarındaki incinmiş Türk milliyetçiliği ortamında bunun antisemitizmin yükselişine yol açabileceğinden haklı olarak endişeleniyordu. Ancak Bigart'ın anti-siyonist duygularla yeterince meşgul olduğu ve tedbiri elden bıraktığı anlaşılıyor. Meclisteki anti-siyonist açıklamalar, 1911'de olduğu gibi, Türk kamuoyunda Yahudilere karşı güvensizliği yayacaktı. İmparatorluk her yönden yayılan milliyetçiliklerle tehdit ediliyordu. Yahudileri güvenilmez milletler listesine eklemek için çok fazla şeye gerek yoktu. Bigart'ın planı, ittifakın Siyonizmin kaçınılmaz sonucu olarak korktuğu şeye, yani Türkiye'de bir Yahudi sorununun ortaya çıkmasına doğrudan katkıda bulunacaktı. Bigart'ın bu alışılmadık derecede maceracı ve yanlış yönlendirilmiş hamlesi, Levant'taki Yahudi topluluklarında ortaya çıkan düşmanca propaganda ve politikalar nedeniyle Paris'teki ittifak genel merkezinde yaratılmış gibi görünen umutsuzluk havası ışığında en iyi şekilde yorumlanabilir. 1908'de büyük bir heyecanla beklenen cemaat yönetimlerinin yeniden yapılanması gerçekleşmemişti. İttifak okulları her yönden tehdit altındaydı. Bulgaristan örneği, Siyonizmin kontrol altına alınmaması durumunda neler olabileceğine dair ürpertici bir hatırlatma niteliğindeydi. Tüm bu sorunlarla karşı karşıya kalan ittifak, 1910 ila 11 yıllarında nadir görülen bir öz eleştiri sürecine girdi. Siyonizmin Türk Yahudiliğini nasıl dönüştürdüğüne dair bir rapor gönderen bir ittifak öğretmenine yanıt olarak Bigard kart karamsardı. Eğer Türk Yahudileri bu kangrene yenik düşerse, bu, eğitim sistemimizin iyi olmadığını, aşılamak istediğimiz zihniyeti yaratamadığını kanıtlayacaktır. Birkaç ay sonra, gençlerin %90'ının artık siyonist olduğunu belirten Fernandez'e yazdığı bir mektupta aynı temayı daha da ayrıntılı bir şekilde ele alan Bigard, daha da kesin bir dille şunları söyledi. Eğer bu doğru olsaydı, eğitim sistemimizin tamamen kınanması olurdu. 30 yıllık çabalarımızın bu başarısızlığından İstanbul Yahudi nüfusunun çok yönlü karakterini veya zeka zayıflığını suçlama iddiasında bulunamayız, bize göre, gençliğin gerçek ihtiyaçlarını anlamamamız daha mantıklı görünüyor. Sonuç, eylem programımızın tamamen değiştirilmesi veya bu kadar kötü bir şekilde başarısız olmuş bir girişimin uzatılmasından vazgeçilmesi olurdu. Bu ütopik doktrine hiçbir taviz verilmeyecek, İstanbul'daki bazı okullarımızın olası kapanışını soğukkanlılıkla düşünmek zorunda kalacağız. Bununla birlikte, ittifak muhalefetinde kararlılığını korudu. Bu durum Balfour Deklarasyonu'ndan sonra bile devam etti. Başkanı S.Y.L.V.N. Levi, 1919'da Müttefikler Yüksek Konseyi'nin Filistin üzerine yaptığı tartışmada Siyonist argümanların çoğunu reddettiği anti-Siyonist konuşmasıyla kötü şöhret kazandı. Örgüt, ancak Holocaust'tan ve 1948'de İsrail Devleti'nin kurulmasından sonra tutumunu değiştirecekti. Okullardaki tek tavizi, 1920'de İbranice öğrenimine ayrılan saatleri artırmak oldu. Ancak kısa süre sonra yeni cumhuriyet, Türkiye'deki Siyonizm meselesine son verdi ve sınırları içindeki ittifak okullarına da son verdi. İttifakın Türk-Yahudi topluluğunda hala birçok dostu ve ittifaktan oldukça bağımsız olsa da onun güçlü izlerini taşıyan bir elit kesimi vardı. Bununla birlikte, Birinci Dünya Savaşı'na gelindiğinde, ittifaktan uzaklaşma eğilimi açıkça görülebiliyordu. Doğu Yahudiliğine olan vesayeti artık aynı etkiye sahip değildi veya aynı popülerliğe sahip değildi. Yeni güçler ortaya çıkmıştı ve dünya görüşü hala bir asır önce Batı Avrupa'daki Yahudi özgürleşmesi deneyiminin sınırları içinde sabitlenmiş olan ittifak, yavaş ama emin adımlarla geride kaldı. 7. Fransız emperyalizmi ve Türk milliyetçiliği arasında Türkiye'deki ittifakın sonu, ittifak ve Fransa'nın Levant'taki çıkarları, İttifakın, Levant'taki sefaradlar arasında Fransız dili ve kültürünün yayılmasında özellikle önemli bir rol oynadığına şüphe yok. Bununla birlikte, Fransa ile olan bağlarının niteliği ve Fransız Dışişleri Bakanlığı ile olan resmi ilişkisinin evrimi, çıkarlarının 19. yüzyılın ikinci yarısı ve 20. yüzyılın başlarındaki Orta Doğu'daki Fransız politikasıyla basit bir şekilde özdeşleştirilmesini imkansız kılıyor. Gerçek tablo çok daha karmaşıktı ve ancak Levant'taki Fransız kültür politikası bağlamında anlaşılabilir. Fransız emperyalizminin en belirgin özelliklerinden biri olan medenileştirme misyonu, deniz aşırı Fransız okullarının çalışmalarına her zaman büyük önem vermiştir. Medeniyetin en güzel ifadesi olarak kabul edilen Fransız değerleri, Fransız okulu tarafından yaygınlaştırılan Fransız diliyle en iyi şekilde ifade edilebilirdi. 1789 devriminin ünlü tarihçisi Allard'ın sözleriyle, bu okullar dilimizi, dehamızı, Fransa'nın ruhunu, bireyler ve halklar arasında adalet ve kardeşlik fikirlerini öğretiyordu. Fransız milliyetinin koruyucuları ve savunucularıydılar. Yüzyılın başında, Paris'teki resmi ve entelektüel çevrelerde, Fransız dilinin sınırlarını, Fransız, siyasi sınırlarıyla örtüşmeyen yerlere genişletmenin vatansever bir görev olduğu kabul ediliyordu. Fransız dilinin yayılma ideolojisi, eşitlik ve kardeşlik hakkındaki en yüce söylemleri, en bencil ekonomik ve siyasi düşüncelerle birleştirebiliyordu. 1883'te Fransız dilinin dünya çapında yayılmasını teşvik etmek amacıyla kurulan Alliance France's'in bir üyesi, 1891'de Rimes'te yaptığı bir konuşmada bunu özetlemişti. Fransız dili Fransız alışkanlıkları kazandırır, Fransız alışkanlıkları Fransız ürünlerinin satın alınmasına yol açar. Fransızca bilen Fransa'nın müşterisi olur. Aynı doğrultuda Fransız Dışişleri Bakanı Delkesse 1902'de doğuda Fransızca konuşan kişi Fransızca düşünmekten ve Fransızca davranmaktan çok uzak değildir ve ister ahlaki özlemleri ister maddi ihtiyaçları için olsun, doğal olarak Fransa'ya yönelir inancını dile getirmişti. Fransız dilinin gücüne duyulan bu oldukça naif inanç, yurt dışındaki Fransız okulunun kültürel, siyasi ve ekonomik nüfuzun mükemmel bir aracı olarak algılanmasına katkıda bulundu. Eğitim politikası, Fransızlar için Orta Doğu'da olduğu kadar önemli bir mesele haline hiçbir yerde gelmemişti. Burası, Fransa'nın resmi sömürgelerinin bulunmadığı bir bölgeydi ve Fransız kültürünün Fransız çıkarları için güçlü bir araç olacağı umuluyordu. 1880'lere kadar, bölgedeki Fransız okulları, onları kuran Katolik dini tarikatlarının desteğiyle ve Fransız hükümetinin ara sıra sağladığı yardımlarla kendi başlarına büyümüşlerdi. Devlet, bu kurumların çalışmalarından kaynaklandığını varsaydığı Fransız dilinin yayılmasının faydalı etkilerini memnuniyetle karşıladı. Fransa'yı Levant'taki Katoliklerin geleneksel koruyucusu yapan Kapitülasyon Antlaşmaları kapsamında Osmanlı İmparatorluğunda onları korudu, ancak eylemleriyle fazla ilgilenmedi. 1880'lerden itibaren, iyiliksever pasiflik yerini aktif ilgi ve müdahaleye bıraktı. Bu durum, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1878'de Ruslar tarafından yenilgiye uğratılmasının ardından yaşadığı zayıflık ve bölgedeki nüfuz için diğer güçlerden gelen artan rekabet karşısında Fransa için mümkün olduğunca geniş bir müşteri kitlesi oluşturma ihtiyacıyla doğrudan ilgiliydi. Katolik eğitiminde Fransa'nın neredeyse tekel konumunda olması da artık İtalyan okullarının yayılması ve Anglo-Sakson ve Alman misyonlarının çalışmalarıyla tehdit ediliyordu. Sonuç olarak, Fransızca dil okullarına verilen devlet yardımları 1880’lerde yılda 600 bin frank’tan 1900’de 800 bin franka ve 1914’te 1 milyon 270 bin franka yükseldi. Fransa’nın kapitülasyon rejimi altında Levant’taki katoliklere yönelik geleneksel himayesinin, 1904’te Fransa’nın Vatikan ile diplomatik ilişkilerinin kesilmesiyle resmen sona ermesiyle, Okullar Kuai'de, Orsay'daki politika yapıcıların gözünde daha da önem kazandı. 20. yüzyılın ilk yıllarında, kilise ve devlet meselesi etrafındaki iç Fransız siyasi karışıklığı Orta Doğu'daki kültürel politikalara da sıçradı. Bölgede Fransız hükümeti tarafından desteklenen okulların büyük çoğunluğu misyonerlik kuruluşlarıydı ve Cumhuriyetçi Fransa'nın yurt dışında Katolik kurumlar tarafından bu kadar yoğun bir şekilde temsil edilmesi, birçok din karşıtını rahatsız etti. Kuaid Dorsay, bu okullara yaptığı destek nedeniyle giderek artan eleştirilere maruz kaldı. Daha fazla laik kurum oluşturmak için 1901 yılında bağımsız bir örgüt olan Mission Layık kuruldu. İskenderiye, Beyrut ve Selanik'te önemli liseler kurdu. Gambetta'nın din karşıtlığının ihraç edilecek bir ürün olmadığı yönündeki ilkesine bağlı kalan Kuai, Levant'taki Fransız çıkarları için misyoner okullarının kullanılmasını savundu ve bunların aceleyle kapatılmasının zarara yol açacağını belirtti. Din karşıtlarını memnun etmek için, Orta Doğu'da yeni kurulan laik Fransız kurumlarına verilen sübvansiyonları artırdı. Ancak misyoner kurumlarının devamına olan bağlılığını sürdürdü. Fransa, rakiplerinin faaliyetlerinden duyduğu korkulara rağmen, Orta Doğu'da eğitim alanında hala rakipsiz bir konuma sahipti. Fransız Dışişleri Bakanlığı arşivlerine göre, 1910 yılında Levant'ta, Osmanlı İmparatorluğu, Mısır, İran, Bulgaristan ve Yunanistan'ı kapsayan bölge, Fransız destekli eğitim kurumlarında 95.160 öğrenci bulunuyordu. Bu öğrencilerden sadece 6409'u Osmanlı İmparatorluğu ve Mısır dışındaydı. Toplam 95.160 öğrencinin 87.126'sının eğitimi Katolik Dini Tarikatları tarafından sağlanıyordu. Öğrencilerin büyük çoğunluğu ilkokullardaydı. Levant'ta Fransızcanın eğitim dili olduğu okullara kimler devam etti? Jacques Toby, çalışmasını Journal des Debats'ın editörlerinden ve Komite des Interests france en Orient üyesi Maurice Pernot’un 1912 tarihli bir çalışmasına dayandırarak, Osmanlı İmparatorluğu'nun Asya bölgelerindeki bu kurumların öğrenci sayılarını dini ve etnik gruplara göre ayırdı. Bu rakamlar, Kuaide, Orsay'ın rakamlarıyla %5 ila %10 oranında örtüşüyor. Tobin'in çalışması, toplam öğrenci sayısının yüzde 55'ini temel alıyor, birçok okul ilgili bilgileri sağlamamış olsa da, genel ilimler için iyi bir gösterge sunuyor. Araştırmasının bulguları şunları ortaya koymaktadır, 1912'de, Fransız hükümeti tarafından finanse edilip edilmemelerine bakılmaksızın, bu kurumlardaki öğrenci kitlesinin yüzde 44'ü Katolik, yüzde 26,8'i Yahudi, %22'si Rum Ortodoks ve Gregoriyen Ermeni, %6,5'i Müslüman ve %0,3'ü Protestan'dı. Tobin'in gösterdiği gibi, Yunanlar ve Ermeniler okul nüfusunun genel nüfustaki oranlarıyla yaklaşık olarak aynı oranda yer alıyor gibi görünüyor. Katolikler büyük ölçüde aşırı temsil edilirken, Müslümanlar büyük ölçüde az temsil ediliyor. Bu şaşırtıcı değil, çünkü bu kurumların büyük çoğunluğu Katolik kurumlardı ve Müslümanların çoğu Hristiyan okullarına gitmekten kaçınıyordu. Ancak Yahudi payı alışılmadık görünüyor, genel nüfusun %3,5'i ve Fransızca eğitim veren kurumlardaki öğrenci nüfusunun %26,8'i, ta ki bu öğrencilerin büyük çoğunluğunun ittifak okullarında olduğunu fark edene kadar, İttifak kurumlarının rakamları hesaba katılmadığında, Yahudi payı toplamın sadece %3,7 sine düşüyor. Bu rakamları büyük şehirlere göre ayırarak daha detaylı hesaplamalar yaptım. Sonuçlar oldukça çarpıcı. İttifak okullarındaki öğrenci sayısını da dahil edersek, 1911'de Yahudiler, İstanbul'da Fransızcanın eğitim dili olduğu tüm okullarda öğrenci nüfusunun %58,7 sine, Bağdat'ta %58,1'ini, İzmir'de %43,6, Sını ve Osmanlı İmparatorluğu ile Mısır'ın Asya'daki diğer büyük şehirlerinde ise %20'nin üzerindesini oluşturuyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa topraklarındaki Selanik ve Edirne şehirlerine ait rakamlar pernotun çalışmasına dahil edilmemiştir. Ancak bu rakamlar 1909 yılına ait olarak Kuay-Dorsay arşivlerinde mevcuttur ve aynı eğilimi daha da güçlü bir şekilde göstermektedir. Bu iki şehirdeki Fransızca eğitim veren kurumlardaki toplam öğrenci sayısına, ittifak okullarındaki öğrenci sayısını da eklersek, Selanik'te toplamın %79,2'sinin ve Edirne'de toplamın %85'inin Yahudi olduğu ortaya çıkar. Dolayısıyla Yahudiler, birinci, Dünya Savaşı arifesinde Levant'taki Fransızca konuşan topluluklar arasında önemli bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Lübnan'daki Maronitler gibi, ancak tamamen farklı nedenlerle, Orta Doğu'da Fransızcanın kitlesel eğitimde tartışmasız bir şekilde öğretim dili haline geldiği az sayıdaki yerli gruptan biriydiler. Bunun tamamen Alliance Israelite Universal'in çalışmaları sayesinde olduğu açıktır. Dolayısıyla, Kuai de, Orsay'ın ittifakı dilsel genişleme politikalarının doğal bir müttefiki olarak gördüğü ve bu nedenle aktif olarak desteklediği varsayılabilir. Şaşırtıcı bir şekilde, bu geç bir gelişmeydi. Hem Kuai d'Orsay hem de Merkez Komite, ittifakın uluslararası niteliğini çok ciddiye aldı. Paris'te resmi bir kurum olarak yalnızca École Normale Israélite Oriental kayıtlıydı. İttifak, bir kurum olarak, yasal bir Fransız statüsüne sahip değildi. Sonuç olarak, varlığının ilk yarım yüzyılında Paris'ten hiçbir sübvansiyon talep etmedi ve almadı ve Levant'taki Fransız hükümeti tarafından kapitülasyon rejimi altında resmi olarak korunmadı, yalnızca ihtiyaç duyulduğunda gayri resmi korumadan yararlandı. İttifakın varlığının ilk yıllarında, okullarına yönelik çeşitli tehditlerden endişe duyduğu dönemde, ihtiyaç duyulması halinde Fransız konsolosluk korumasının garantisine sahip olmak istediği açıktı. Charles Netter'ın 1862'de Techu'nun okulu hakkında yazdığı sözlerle, bu barbar ülkelerde, tüm insanlar ve tüm kurumlar için bir Avrupa hükümeti tarafından korunmak gereklidir, aksi takdirde istikrarlı hiçbir şey kurulamaz. Bununla birlikte, Fransız hükümetinden genel bir koruma talep etmedi. Fransız Dışişleri Bakanlığı, ittifakın belirli durumlardaki bireysel taleplerine yanıt verdi ve ilgili Fransız konsoloslarına, sorunlar ortaya çıktıkça okullara yardımcı olmaları için talimatlar verdi. Bu nedenle, Dışişleri Bakanı Marquis de Mastir, Kudüs'teki Fransız konsolosuna, 17 Nisan 1868'de ihtiyaç duyulması halinde ve uygun gördüğünüz şekilde, Kudüs'te, M. Kriger tarafından, kurulan Yahudi okuluna resmi yardımınızı verin talimatını verdi. 1879'da ittifak, Dışişleri Bakanı Wattington'dan Osmanlı İmparatorluğundaki Fransız konsolosları tarafından okullarına kendiliğinden verilen korumayı bir yönetmeliğe, reglede konda ait dönüştürmesini istedi. Olumlu yanıt veren Wattington, İstanbul'daki Fransız Büyükelçisi'ne ittifak okullarına ve öğretmenlerine yardım etmesi talimatını verdi. Ancak bu genelgenin pek bir etkisi olmadığı anlaşılıyor. Fransız konsolosları gerekirse yardım etmeye çalışabilirlerdi, ancak ittifak resmi bir Fransız kuruluşu olarak kayıtlı olmadığı için hukuki bir koruma hakkı talep edemezlerdi ve etmek de istemezlerdi. İttifak bunun farkındaydı. 1892'de İzmir'den Pariente'nin okullarının statüsünü oradaki Fransız konsolosluğuyla netleştirmek için yaptığı girişime yanıt olarak ittifak, ne İstanbul'daki Fransız Büyükelçiliği'nin ne de, Paris'teki, bakanlığın okulları Fransız koruması altına almayı kabul etmeyeceğine inandığını açıkça belirtti. Türkiye'deki bazı Fransız konsolosları örgütün yerel faaliyetleriyle ilgilendi. 1869 ve 1870 yıllarında Edirne'deki konsolos, ittifaka okulun çalışmalarından dolayı örgü dolu mektuplar yazdı. Felix Bloch'a yazdığı mektupta, Okulun Fransızca öğreterek ülkenin ahlaki fetihine yardımcı olarak çıkarlarımıza hizmet ettiğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yeni gelen bir konsolos, çoğu zaman ittifak okullarını büyük bir şaşkınlıkla keşfeder ve Fransız dilinin yayılmasındaki muhteşem çalışmalarına hayranlığını dile getirirdi. Bir konsolos bunu şöyle ifade etti: "Belki de söylemek üzücü ama inkar edilemez bir gerçek var ki, tüm dünyanın zulmettiği bu talihsiz Yahudiler şehirde dilimizi yaymak ve medeniyetimize yaklaşmak için en çok çabayı gösterenlerdir. Ancak bu, Kuay'de, Orsay'da yankı bulmadı. Fransız temsilciler, diğer konsoloslarla birlikte, zaman zaman okul yılının sonunu işaret eden ve en iyi öğrencilere ödüllerin verildiği törenlere katılırlardı. Ancak rolleri, bu etkinliklerde Fransız varlığını göstermekte sınırlıydı. Alliance, Fransız Dışişleri Bakanlığı'nın öncelikleri arasında yer almıyordu. 1873 ile 1895 yılları arasında İzmir ve Paris arasındaki tüm konsolosluk yazışmalarında, Alliance arşivleri konsolosların zaman zaman okullarla temas kurduğunu ortaya koymasına rağmen, şehirdeki Alliance kurumlarından tek bir kelime bile bahsedilmemektedir. Aslında, Fransız Dışişleri Bakanlığı'nın Levant'taki örgütü ihmal ettiği ve 20. yüzyılın ilk 10 yılına kadar oradaki faaliyetlerinden çoğu zaman habersiz olduğu oldukça açıktır. Birçok ittifak öğretmeni, özellikle İstanbul gibi Türkiye'nin büyük şehirlerinde, Fransız konsoloslarının çalışmalarına gösterdikleri ilgisizlikten şiddetle şikayetçiydi. Hem Fransız diplomatik heyetinin hem de Levant'taki Fransız gurbetçi topluluklarının aşırı dinci yönelimine dikkat çektiler. Gerçekten de, Fransızlar her şeyden önce Katolikler üzerindeki himayeleriyle ilgileniyorlardı. İttifak okullarında Fransızcanın eğitim dili olduğu Paris'teki konsoloslar tarafından belirtilmişti, ancak onların asıl meşguliyetleri misyoner kuruluşlarının faaliyetlerini korumak ve geliştirmekti. Kuzey Afrika'da durum oldukça farklıydı. Fransa, Tunus ve Fas'ta doğrudan nüfus sahibiydi ve üzerinde hak iddia edebileceği yerli bir Hristiyan nüfusu yoktu. İttifak, başından itibaren Fransızlar için yerel Yahudi topluluklarıyla önemli bir arabulucu olarak ortaya çıktı. Yahudi toplulukları, Fransa için yerel bölgelerde aracı olarak ve çıkarlarını destekleyecek bir güç olarak faydalı olabilirdi. Merkez komitede her zaman bağımsız bir çizgi izlemeye çalışırken, Kuzey Afrika’daki Fransızlarla yakın işbirliği yapmaktan çekinmedi, çünkü bölgenin ve Yahudilerinin geleceğini Fransa’nınkiyle ayrılmaz bir şekilde bağlantılı görüyordu. Sömürge bağlamında sömürge gücü ittifak için en önemli referans noktasıydı ve liderliğinin aklında, örgütün ve Kuzey Afrika Yahudilerinin metropole yakın bir ilişkiden fayda göreceği konusunda hiçbir zaman şüphe yoktu. Ancak Levant'taki durum tamamen farklıydı. Orada Fransa, etkisini yaymak için yerel Katoliklere güveniyordu. İttifak için ise bölgedeki güç, zayıflamış olsalar da, hala Osmanlı Türklerinin elindeydi. Fransa'nın doğrudan siyasi kontrol uygulamasını beklemiyor ve Fransız çıkarlarıyla Osmanlı Yahudilerinin çıkarlarının aynı olduğunu varsaymıyordu. Dolayısıyla, Merkez Komite, Kuai'de, Orsay'ın Levant'taki okulları ihmal etmesinden memnuniyetsiz değildi. Kurumlarının çoğunun faaliyet gösterdiği Osmanlı hükümetini yabancılaştırmamaya çok dikkat etti. Fernandez, 1879 tarihli Wattington genelgesinin Osmanlı İmparatorluğunda hoşnutsuzluğa yol açtığını ve Fransız elçiliğinin okulları adına herhangi bir müdahalesinin faydadan çok zarar vereceğini belirtmişti. Sonuç olarak, Türk yetkililerle olan ilişkilerinde Wattington genelgesine asla başvurmadı. Önemli olan, ittifak okullarının Fransız elçiliği tarafından derlenen 1901 tarihli koruma altındaki kurumlar listesine dahil edilmemesidir. Liste, Fransızların Ege Adası'nı işgal ederek Osmanlı yönetimi altındaki Fransız okulları üzerindeki himayelerinin yeniden onaylanması ve bu kurumlar için önerilen yeni vergilendirme önlemlerinin kaldırılması taleplerini kabul etmeye zorlamak amacıyla Maytelene olayından sonra Türkler tarafından kabul edildi. Fernandez'in, Merkez Komite'nin bu konudaki niyetlerinden haberdar olmadığını ve bu nedenle Fransız Büyükelçiliği'nde zamanında müdahale edemediğini belirten özür mektubuna yanıt olarak Bigard, ittifakın tutumunu net bir şekilde ortaya koydu. Merkez Komite, okullarımızın Osmanlı İmparatorluğu'na sunulan Fransız Büyükelçiliği tarafından koruma altına alınan okullar listesine dahil edilmemesinden hiç de rahatsız değildir. Okullarımız Fransız okulları değildir ve küçük yerel sorunlar dışında, Osmanlı memurlarının kurumlarımıza karşı tutumundan her zaman övgüyle karşılandık. Bir gün şartlar gerektirirse, belki de İstanbul'daki Fransız Büyükelçisi'ne selefinin genelgesini hatırlatabiliriz. Ancak şu an için, kurumlarımızı doğrudan Büyükelçiliğin kontrolü altındaki okullarla karıştırmamak bizim için çok daha avantajlıdır. İttifak, hem nefret edilen kapitülasyonlarla ilişkilendirilerek Türkleri yabancılaştırmamak hem de Fransız Dışişleri Bakanlığından mutlak bağımsızlığını korumak istiyordu. Bu ikinci düşünce, 1908'de bazı öğretmenlerinin Fransız diline verdikleri hizmetlerden dolayı Fransız Büyükelçiliğinden madalya alacaklarına dair teklifler olduğu haberine ittifakın verdiği tepkiyle daha da belirginleşti. Öğretmenlerinin madalya ile ödüllendirilmesinden memnuniyet duyacaklardı. Nokta ama burada bakanlıkla hiçbir adım atmayacağız. Bakanlıkta belki bize birkaç santim kurdele verirler, ama o zaman da ittifak için çok şey yaptıklarını düşünürler. Hareket özgürlüğümüzü korumak için bakanlığa hiçbir şey borçlu olmak istemiyoruz. Gerek Türk hükümetiyle, gerek yerel Yahudi nüfusuyla, gerek Siyonistlerle, Gerekse Fransız yetkilileriyle olan ilişkilerinde ittifak her zaman bağımsızlığını ve hareket özgürlüğünü kıskançlıkla korumuştur. Aynı zamanda, Fransa ile fazla bağlantılı görünmemeye çalışarak Yahudi dünyasını da yakından takip ediyordu. Yerel Fransız temsilcileriyle ilişkilerinde bazen aşırıya kaçan öğretmenlerine karşı çok katıydı. Onların Yerel Alliance Fransız şubelerine üye olmalarını yasakladı. Kudüs'teki okulunun müdürü Nissen Behar'ın 1886'da Alliance Fransa ise'den bir ödenek istemesi üzerine çok öfkelendi. Loeb, Behar'ı sert bir şekilde azarladı, Alliance Israelite Universal'le uluslararası bir kuruluştur ve talebiniz Alman, İtalyan ve benzeri üyelerimizle aramızdaki ilişkiyi tehlikeye atıyor. Ve tüm bunlar bin frank için. Bu İstanbul'daki okulların en iyi öğrencilerini Fransız Büyükelçiliğinde verilen bir evette Kepusayt sınavına hazırlamayı önerdiğinde Loeb'in Reddi de aynı derecede kesindi. İttifak uluslararası bir örgüttür, Fransız örgütü değildir ve yurt dışındaki üyelerimiz öğrencilerimizin hatta aralarından sadece birkaçının bile eğitimini tamamen Fransız olan sınavlara yönlendirmemizi garip bulabilirler. Örgütün karar alma liderliği tamamen Fransızlardan oluşsa ve okullarda eğitim dili Fransızca olsa da, ittifak tüm Yahudi dünyasını temsil etme iddiasındaydı ve Fransız çıkarlarıyla çok yakından bağlantılı görünmeyi göze alamazdı. Doğuda Siyonizmin ortaya çıkışı, Kuai'de, Orsay'da Levant'taki ittifaka karşı tutum değişikliğine yol açtı. Bu gelişme, Fransız konsoloslarının ve Dışişleri Bakanlığının dikkatini ittifakın çalışmalarına ve Fransız dilinin öğretimindeki çok önemli başarılarının keşfedilmesine ve tanınmasına çekti. 20. yüzyılın ilk 10 yılında Levant'taki konsoloslardan Paris'e yazılan mektuplar, ittifaka ve Siyonistlerle olan mücadelesine dair birçok gönderme içermektedir. Fransızlar, Osmanlı İmparatorluğunun dağılması durumunda Filistin'i de kapsayan Büyük Suriye, La Sira Integrale, gibi kendi planları nedeniyle Siyonizme düşmanca yaklaşıyorlardı. Ancak Siyonizm, Fransızlar tarafından ütopik ve başarılı olma olasılığı düşük bir siyasi hareket olarak reddedilirken, özellikle Filistin dışında, İttifaka yönelik saldırılarının, aynı zamanda Levant'taki sefaret toplulukları arasında Fransız dilinin sahip olduğu ayrıcalıklı konuma yönelik saldırılar olduğu anlaşıldığında çok daha ciddiye alındı. Dolayısıyla, ittifakın zayıflamasının Fransız çıkarlarına aykırı olduğu görüşü ortaya çıktı. Dahası, yüzyılın başlarında Fransa Orta Doğu'da giderek daha fazla savunma pozisyonundaydı ve yeni müttefikler arıyordu. Sağcı Kuay Dorsay için din karşıtlığı ihraç edilecek bir ürün değilse, Levant'ta kendini içinde bulduğu yeni ve zor koşullar altında Yahudi karşıtlığı da öyle değildi. Katolikler üzerindeki geleneksel himayesi sona eriyordu ve Orta Doğu sahnesine nispeten yeni katılan Almanya, Osmanlı İmparatorluğundaki etkisini genişletmede büyük adımlar atmıştı. İşte bu bağlamda, Siyonizm efsanesinin Alman bir olgu, Fransa'nın bölgedeki çıkarlarını zayıflatmak için bir Alman taktiği olarak gelişmesini görüyoruz. Siyonizmin Alman kökenlerine dair ilk rapor, 1900 yılında Kudüs'teki Fransız konsolosundan geldi ve konsolos, genel olarak, Siyonizm, ister henüz tam olarak tanımlanmamış gizli bir yakınlıktan isterse kişisel çıkarlardan kaynaklansın, yeni bir Alman yayılmacılığı biçimi olarak görünüyor yorumunu yaptı. 1901 yılında, Alman Yahudileri tarafından Orta Doğu'da Alman okulları kurmak amacıyla Berlin'de Hilf Rhein kurulduğunda ve kısa süre sonra doğrudan ittifak ile rekabet etmeye başladığında, komplo tablosu oldukça netleşti. Hilf Rhein ve Siyonizm aynı madalyonun iki yüzüydü. Her ikisi de Alman etkisinin yayılmasını hedefliyordu. 1904 yılına gelindiğinde, Bulgaristan'daki ittifak ve Siyonistler arasındaki mücadeleyi gözlemleyen Paris, o ülkedeki Siyonizmin açıkça Alman karakteri taşıdığı ve Hilfvereinden yardım aradığı sonucuna varmıştı. İttifakın eski hoşgörülü ihmali artık sürdürülemezdi. Paris'i ittifaka daha yakınlaşmanın gerekliliğine dair uyaran kişi, Kudüs'teki Fransız Konsolosu ve İttifak Kudüs Okulu'nun renkli ve tartışmalı müdürü Albert Antebi'nin yakın arkadaşı olan Bob idi. 1903 yılında yazdığı uzun bir raporda, o yılki Siyonist Kongresini yorumlarken, Bob, Yahudi dünyasını kendi bakış açısıyla büyüleyici bir şekilde yorumladı. İki grup vardı, Slav ve Sakson ülkelerinde yaşayan Aşkenazlar ve Latin ideolojisinin, idi Latine izlerini koruyan Sefaradlar. Güney Yahudileri, bir zamanlar yaşadıkları ülkelerden hoşgörüyü, inancın yumuşaklığını, daçaör, iyi yaşam sevgisini, tembelliği ve kamu gücüne boyun eğmeyi korudular. Kuzey Yahudileri olan Aşkenazlar, çoğunlukla, Ortodokstur ve Musa dogmasının başlıca savunucularıdır. Onları karakterize eden özellikler, soğukkanlılıkları, dayanıklılıkları ve esneklikleridir, bu özellikler onları en üst sıralara yerleştirmiştir. İttifak, ilk grupta en büyük etkiye sahipken, Heath Vrain ve Siyonistler ise ikinci grupta etkiliydi. Ardından örgütün çalışmalarını ve Fransız dilinin yayılması yoluyla Fransa'ya verdiği hizmetleri övdü. Sözlerine şöyle devam etti, İttifak, ister istemez Siyonistler ve Heath Vrain'in saldırılarıyla karşı karşıya kalsa da, dilimizi yayarak ve ruhumuzu, fikirlerimizi ve yöntemlerimizi sürekli olarak yayarak gerçek bir Fransız örgütü haline geldi. Tüm Yahudi dernekleri millileştirildi ve hayırsever misyonlarını yerine getirirken, doğdukları ülkelerin davasına hizmet ediyorlar ve hükümetleri tarafından resmi veya gayri resmi olarak destekleniyorlar. Diğer güçlerin tutumu, şu anda ittifakı resmi koruma sağlayarak davamıza daha yakından bağlamayı zorunlu kılmıştır. Paris bu dikkat çekici rapor üzerine harekete geçti ve bölgedeki diğer konsoloslardan ve doğrudan Levin'den örgüt hakkında daha fazla bilgi istedi. 1904 yılında Fransa, Kudüs'teki ticaret okulunun doğrudan örgüt adına tescil edilmesi meselesinde ilk kez Porte'de ittifak lehine müdahale etti. Başkan Narcis Levin, ittifaka olan yeni resmi Fransız ilgisinden yararlanarak, okulların merkez komite üyeleri ve diğer kişilerin adına tescil edilmesini gerektiren ve örgütün gereksiz vergi ödemesine neden olan bir Türk yasası hakkında Kuai de, Orsa'yı bilgilendirdi. Kudüs okulunun durumuna öncelik verilerek, tescillerin ittifak adına değiştirilmesi için Dışişleri Bakanı'ndan yardım istedi. Bu arada, konsoloslar Kuai'ye, Porte'nin, örgütlerin adına tescili yasaklayan yasayı ihlal ederek, Kudüs'teki Evelayna de Rothschild Okulu'nun Anglo-Yahudi Birliği adına tescil edilmesine izin verdiğini bildirdi. Fransızlar ittifak lehine müdahale ettiler ve Osmanlı İmparatorluğu'na teslim edilen bir nota ile ifade edildiği üzere, Fransız toplumu için eşit muamele konusunda ısrarcı oldular. Bu, örgütün kuruluşundan bu yana Fransız Dışişleri Bakanlığı tarafından bu terimlerle ilk kez anılmasıydı. Türkler başlangıçta bu adıma karşı çıktılar ancak sonunda 1908'de talebi kabul ettiler. Kuai'de ittifakı Fransız bir örgüt olarak görme iliminin artmasının nedeni, 1903 ila 1905 yıllarında Bulgaristan'da Siyonistlere karşı ilk somut Fransız ittifak işbirliğiydi. Fransız konsolosunun aktif desteğine rağmen, örgüt Filipopoli'deki okul binalarını Siyonistlere bırakmak zorunda kalmış ve ülkedeki okullarının çoğunu kademeli olarak kapatmak zorunda kalmıştı. Bu durum, Kuai tarafından Fransız dili için bir yenilgi olarak algılandı ve Siyonizm karşıtı kararlılığını daha da güçlendirdi. 1907'de Bob, İstanbul'da maslahatgüzar olarak görev yapıyordu ve 1903'te Kudüs'te ilk kez benimsediği çizgiyi geliştirerek Kuai'nin ittifaka karşı çok daha sıcak bir tavır sergilemesini önerdi. Bu okulların çoğuna hak ettikleri ilgiyi her zaman göstermedik. Büyükelçilik, İstanbul, Suriye, Filistin'deki bu okulların desteğinden yararlandı, tabiri caizse karşılığında hiçbir şey istemeden. İttifak, Türkiye'nin birçok bölgesinde çok sayıda hemşerisinin ahlaki ve maddi durumunu iyileştirmeyi başardı. Şimdi sübvansiyonlarını azaltıyor, ve yerel komitelerin yerel fon kaynakları bulmasını istiyor. Korkarım ki, Türkiye'nin çoğu şehrinde gösterdiğimiz aynı çekingen ve neredeyse kayıtsız tavrı ittifak kurumlarına karşı göstermeye devam edersek, bazı yerel komiteler Fransızca derslerine ayrılan saatleri azaltabilir ve dilimizin doğuda yayılmasına karşı çıkmaya çalışan diğer hükümetler sübvansiyon verebilir. Bu komiteleri teşvik etmeliyiz, ancak ihtiyatlı bir şekilde, çünkü bunlar Osmanlı okullarıdır. Öğretmenlere karşı daha fazla dostluk gösterilmesi, konsolosların okulları daha sık ziyaret etmesi, yıl sonunda ödüller dağıtılması ve en önemli ittifak eğitimcilerine nişan verilmesi önerildi. Öneriler Kuay tarafından bütünüyle kabul edildi ve İstanbul'daki elçiliğe iletildi. Elçilik de tüm konsolosları ittifaka yönelik yeni tutum hakkında bilgilendirdi. Önemli olarak ihtiyatlılık yeniden vurgulandı ve konsoloslardan imparatorluk, Osmanlı yetkililerinin yetki alanındaki Yahudi okullarının özel durumunu gözden kaçırmamaları istendi. Yeni genelge, Wattimton'un 1879'da yayınladığı genelgenin yenilenmiş bir versiyonuydu ve örgüte karşı çok daha olumlu bir tutum sergileyerek bir nevi Fransız vatandaşlığı kazandırdı. Bununla birlikte, Fransa, ittifak kurumlarını hukuken Fransız kuruluşları olmadıkları için resmi olarak koruyamıyordu. Yeni düzenleme kapsamında, 1908'de İstanbul'daki Fransız Büyükelçiliği birçok ittifak öğretmenini madalyalarla ödüllendirdi ve onlara akademik palmiye nişanları verdi. 1908'den sonraki yıllarda Fransız yetkililer ile Türkiye'deki ittifak personeli arasında çok daha yakın bir temas kuruldu. Merkez komitenin bu gelişmelere tepkisi temkinli oldu. Okullarının Osmanlı kurumları olduğunu ve Fransa ile yalnızca ahlaki bir bağları olduğunu tekrar tekrar vurguladı. Öte yandan, ittifak, Osmanlı Devleti karşısındaki konumunu tehlikeye atmadığı ve ihtiyatlı davrandığı sürece, yeni Fransız ilgisini de memnuniyetle karşıladı. İttifak, yardım gerektiğinde Kuai'de, Orsa'ya hitap edecek argümanlar kullanmaktan çekinmedi. Bu dönemde Fransız hükümetine yaptığı başvuruları artırmaya başladı. İran'daki okullarının resmi olarak korunmasını istedi ve ittifakın Fransız dilini ve fikirlerini yayarak Fransa'ya yaptığı büyük hizmetlere dikkat çekti. Fransa'nın kendi çıkarlarına faydalı gördüğü bir yönde güçlü bir şekilde müdahale etmesini istediğinde, her zaman Fransa'nın faaliyetlerinden elde ettiği faydaları vurgulamaya çalıştı. 1912'de, Selanik'in herhangi bir Balkan devleti tarafından ilhak edilmesine ve şehirdeki kurumlarının millileştirilmesine karşı Fransa'yı harekete geçirmek için, ittifak nerede bir okul kurarsa, orada küçük bir Fransız kültür yuvası oluşur diye belirtti. Kuai, ittifakı kendi amaçları için kullanmak istediğinde, ittifak da aynı şekilde karşılık vermekten çekinmedi. Ancak bu durumda, şehrin Yahudilerinin isteği doğrultusunda Selanik'i serbest liman haline getirme önerisi, Fransa tarafından nihayetinde desteklenmedi, Fransa, önemli bir şekilde, ittifakın oradaki Siyonistlere direnebileceğine inanmıyordu. Ve eğer Siyonistler kontrolü ele geçirirse, Selanik-Alman ve Avusturya etkisinin merkezi haline gelecekti. Almanya'nın Siyonizm'le olan bağlarına dair efsane, bu gibi önemli bir politika kararını bile etkileyebilirdi. Siyonistler ve Hilf ittifakı üstün konumundan indirmek için yerel düzeyde sık sık birlikte hareket ettiler ve Hilf tarafından kurulacak olan gelecekteki Haifa Teknik Okulu'nda kullanılacak eğitim dili konusunda 1913'teki büyük krize kadar resmi düzeyde samimi ilişkiler sürdürdüler. Ancak ittifak, Hilf ve Siyonizm'in aynı madalyonun iki yüzü olduğuna inanıyordu. Bu fikri ilk olarak Kudüs'teki Fransız konsolosunun kafasına yerleştirmiş olabilecek Antebi, mektuplarında sık sık Siyonist Hilfvereinistlerin ve Alman Siyonistlerin entrikalarından bahsetti. Bigartın kendisi de 1908'de Nahum'a yazdığı bir mektupta Hilfverein ve müttefikleri Siyonistlerden söz etti. Bu dönemde Bigart, Levin ve Kuai arasında birçok temas vardı ve bu algının karşılıklı olarak güçlendirildiği varsayılabilir. Özetle, 1914 yılına gelindiğinde hem ittifak hem de Kuai, Alman İyonizm konusunda aynı görüşteydi. 20. yüzyılın ilk 10 yılında, ittifakın görkemli izolasyon politikasına çeşitli darbeler indirilmişti. İttifakın Levant'taki birçok toplulukta karşılaştığı saldırılar, onu Kuai Dorsay ile daha yakın işbirliği yapmaya mecbur etmişti. Öte yandan, savunmadı olan Kuai de, Dilsel genişleme politikalarında önemli bir müttefik olarak gördüğü örgütü desteklemeye başlamış ve çıkarlarını olabildiğince ilerletmeye çalışmıştı. İttifakın Levant'taki Kuai'de, Orsay'dan belli bir mesafeyi koruma, olabildiğince bağımsız hareket etme ve Kuai'nin desteğini yalnızca sorunlarla karşılaştığında bir sigorta poliçesi olarak kullanma politikası yaklaşık yarım yüzyıl sürdü ve genel olarak başarılı oldu. Okullarının Türkler tarafından Fransız kurumları olarak algılanmaması için büyük özen göstermesi ve bu kurumlar için Fransız korumasına başvurmaktan kaçınması, birinci. Dünya Savaşı patlak verdiğinde faydalı oldu. Osmanlılar ve Fransızlar artık resmen savaş halindeydi. Başaham Haim Nahum'un arabuluculuğuyla ittifak okulları Osmanlı cemaat kurumları olarak ilan edildi ve serbestçe faaliyet göstermelerine izin verildi, Fransa tarafından resmen korunan tüm kurumlar ise kapatıldı. Savaş yılları, Türkiye'de ve başka yerlerde ittifak ağı için zorlu yıllardı. Merkez komite ile okullar arasındaki iletişim minimuma indirildi ve ancak tarafsız ülkelerdeki aracılar aracılığıyla aralıklı olarak sürdürülebildi. Türk hükümeti, devlet liderliği ile yakın ilişkisi olan haham Nahum'un korumasından yararlanan okullara dokunmadı. Çoğu okul normal şekilde faaliyet göstermeyi başardı. Bununla birlikte, savaş ve askerlik nedeniyle birçok Türk Yahudi ailesinin içine düştüğü ekonomik sefaleti hafifletmek için giderek daha fazla yerel mali destek kaynaklarına ve Amerikan Ortak Dağıtım Komitesi tarafından gönderilen fonlara güvenmek zorunda kalarak önemli ekonomik zorluklar yaşadılar. Yine de, savaşan bir düşman ülkenin dilini öğreten okullar, savaşı olağanüstü bir şekilde atlattı. Merkez Komite, savaş yılları boyunca Selanik, Kahire, Cenevre ve Bükreş üzerinden bazı kurumlarına fon göndermeyi başardı. Bu, Kuai de, Orsay'ın Fransa'daki ilgili makamlarla yaptığı müdahale sayesinde mümkün oldu. Kuai'nin ifadesine göre, ittifak giderek daha çok gerçek bir Fransız topluluğu haline geldi ve yurt dışındaki Fransız çıkarlarına hizmet etti. Dahası, ittifak, Fransa'ya göç etmiş ancak henüz Fransız vatandaşı olmamış binlerce Osmanlı Yahudisinin sınır dışı edilmesini başarıyla engelledi. Bu nüfusun, okullarında aldıkları eğitim sonucunda büyük ölçüde Fransız yanlısı olduğu yönündeki argümanları ikna edici oldu. İçişleri Bakanlığı, Levant İsraillileri adı verilen özel bir imaye kategorisi oluşturdu ve ittifaka, Fransa'ya yerleşmiş Osmanlı İmparatorluğu Yahudilerini tespit etme ve onlara sertifika verme görevini verdi. Örgüt ile Kuay-Dorsay arasındaki yakın işbirliği savaş boyunca günlük bir gerçeklik haline geldi. Jacques Bigard, S.Y.L.V.N. Levy ve Eugene C. gibi merkez komitenin önde gelen üyeleri, Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde olmak üzere tarafsız ülkelerdeki Yahudi kamuoyunu itilaf devletleri lehine etkilemek amacıyla kurulan Komite Fransai D'Information et de Propaganda Aupires des Jouf Neutres'in kurucuları arasındaydı. Ne Kuai ne de ittifak, Balfour Deklarasyonu'ndan olumlu bir izlenim edinmedi. O dönemde örgütün başkan yardımcısı olan S.Y.L. Van Levy, 1918 baharında Kuai tarafından Filistin'deki yerel koşulları incelemek ve hükümete rapor vermek üzere görevlendirilen komisyonun bir parçası olarak gönderildi. Levi, ülkenin dönüşümünden etkilenmiş olsa da, Siyonizmin siyasi tezahürlerine karşı duruşunda kararlı kaldı, bu tutumunu, 1919'da Müttefikler Yüksek Konseyi'nin Filistin hakkındaki tartışması sırasında savaştan sonra yaptığı ünlü olumsuz açıklamasında açıkça ortaya koydu. İttifak ile Kuay Dorsay arasındaki yeni yakınlık, örgütün tamamının 1920 yılında ilk kez Fransız hükümetinden mali destek almaya başlamasıyla somut bir ifade buldu. O yıl, örgüte 1 milyon 500 bin frank tahsis edildi ve destekler daha sonra düzenli olarak devam etti. İttifakın resmi Fransız politikasından bağımsızlığı o zamana kadar sadece göreceli bir mesele haline gelmişti. Savaş sonrası yıllarda Türkiye'deki durumda aynı şekilde gelişti. İstanbul'daki Fransız yüksek komiseri, yerel ittifak okullarına karşı oldukça koruyucu bir tavır sergiledi. Galata'daki erkek okulunun müdürü Abraham Benvenist, 1919'dan 1922'ye kadar Fransız büyükelçiliğindeki yetkililerle sık sık görüşerek Yahudi topluluğu içindeki siyasi durum hakkında ayrıntılı raporlar verdi. Yüksek komiser, Siyonizmin yaptığı ilerlemelerden endişe duyuyordu ve saldırıları önlemek için ittifaka, okullarda öğretilen İbranice ders saatlerinin artırılması yoluyla hareketle kısmi uzlaşmayı içeren daha esnek bir politika izlemesini tavsiye etti, bu tavsiyeye uyulmuş gibi görünüyor. Yahudiler için eğitim dili olarak Fransızcanın tahtından indirilmesiyle ilgili endişeler, Türkiye'deki Fransız yetkililerinin zihninde en üst sırada yer aldı. Büyükelçilik ve çeşitli şehirlerdeki konsolosluklar, 1920'den sonra Paris'teki Merkez Komitenin aldığı meblağların üzerinde, yerel ittifak okullarına düzenli olarak sübvansiyon sağlamaya başladı. Siyonizmin yükselişi ve Fransa'nın Levant'taki siyasi konumunun zayıflaması gibi gelişmeler, Fransız çıkarları ile ittifakın çıkarları arasında bir yakınlaşmaya yol açmış, bu yakınlaşma savaş yıllarında ve hemen sonrasında daha da güçlenmişti. Ancak Yahudi dünyasında hala liderlik iddiasında bulunan örgüt, resmi bir Fransız kurumu haline gelmek için adımlar atmamış ve okullarını hala resmi Fransız koruması altına almamıştı. Bu tutum, savaş sırasında Osmanlı İmparatorluğundaki kurumlarını korumuştu. Ancak, okulların yasal olarak Türk cemaat kurumları olması, ittifakı ve Fransız koruyucularını, 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının ardından yükselen Türk Milliyetçiliği dalgası karşısında çaresiz bırakmıştı. İmparatorluktan Cumhuriyete, Türk Milliyetçiliği çağında ittifak okulları. 1882'de, Galata'daki erkek çocuklara yönelik ittifak okulunun müdürü Culs Dalım, devletin gayrimüslim toplulukların eğitim kurumlarına karşı tutumunu ele alırken, bu kurumların bağımsızlık rejimi değil, Mutlak kayıtsızlık rejimi altında olduklarını gözlemlemişti. İttifakın imparatorlukta okul ağını kurmasına olanak sağlayan da bu kayıtsızlıktı. Ancak Dalem'in sözleri kader belirleyiciydi, çünkü durum 19. yüzyılın sonundan itibaren büyük ölçüde değişecekti. 1869 Tarihli Kamu Eğitim Kanunu, Gayrimüslim okulların kayıt ve denetimine ilişkin hükümler içeriyordu, Madde 129- ancak bu hükümler 1886 yılına kadar, gayrimüslim okullar müfettişliğinin kurulmasına kadar uygulanmamış gibi görünüyor. Yeni müfettişlik, devletin aktif bir politikasının başlangıcını müjdeledi. Yukarıda belirtildiği gibi, Abdülhamid döneminde eğitim kurumları hızla arttı ve devlet bu gelişmelerde öncü rol üstlendi. Bu durum, bölgedeki milliyetçiliğin giderek arttığı bir ortamda, Gayrimüslimlerin eğitim altyapılarının özelliği ve bağımsızlığına yönelik sürekli bir müdahale yıl birlikte gerçekleşti ve bu altyapılar giderek daha fazla şüphe yıl karşılandı. Bu açıdan, Abdülhamid'den genç Türk rejimine ve Kemalist Cumhuriyete kadar ardışık hükümetlerin benimsediği politikalar arasında doğrudan bir süreklilik vardır. 1886'dan sonra ittifak okulları düzenli olarak denetlendi. Okullarda kullanılan kitaplar incelendi ve sansürlendi. Hamidi'nin rejimi tüm yabancılara karşı giderek daha şüpheci hale geldikçe, sansür büyük ölçüde arttı ve ittifak öğretmenleri tarafından sürekli şikayet konusu oldu. 1902'de çıkarılan bir kararname ile tüm Müslümanların gayrimüslim okullarına gitmesi yasaklandı. Bu durum, ittifak okullarında eğitim gören az sayıdaki Müslüman öğrenciyi etkiledi. Örgüt, okullarında belirli sayıda Yahudi olmayan öğrencinin bulunmasını olumlu karşılıyordu. Çünkü bunun Yahudiler ve Yahudi olmayanları birbirine daha da yakınlaştıracağını düşünüyordu. Eğitim yetkilileri, yabancı uyruklu ittifak öğretmenleri için giderek daha fazla zorluk çıkardı. Avusturya vatandaşı olan Moise Franco'nun Demoticada okul müdürü olarak görevine devam etmesi engellendi ve Gelibolu'da da aynı sorunla karşılaştı. Bu durum, yabancıların hayatını zorlaştırmak için kanunun harfiyen uygulanmasında ısrar eden aşırı gayretli valilerle birlikte eyaletlerde de bir sorun haline geldi. İttifak, merkezi hükümetin dikkatini bu konuya çekmek istemediği için meseleyi olabildiğince örtbas etmeye çalıştı. İmparatorluk genelinde yabancı uyruklu öğretmenlere yönelik topyekün bir yasak, tüm sistemde büyük bir yıkıma yol açacaktı. 1908 devrimi sansürü sona erdirdi ancak devletin tüm vatandaşlarının eğitimini kontrol etme çabalarını daha da yoğunlaştırdı. Yeni rejim, eski rejime göre Türk milliyetçiliğinin daha agresif bir savunucusu olduğunu gösterdi. Özellikle Arap bölgeleri gibi Türk olmayan Müslüman illerde denetim sayısını önemli ölçüde artırdı ve eğitim alanında Türkleştirme kampanyası başlattı. Ancak, gayrimüslim okulları devletin daha yakından kontrolü altına alacak yeni bir eğitim yasası, Osmanlı Temsilciler Meclisi'ndeki Rum milletvekillerinin şiddetli direnişi nedeniyle ertelendi, bu milletvekilleri yasayı, milletlerin kendi eğitim sistemlerini sürdürme hakkına açık bir saldırı olarak gördüler. 1913'te çıkarılan yeni bir ilk öğretim yasası, Devletin tüm özel ve gayrimüslim okulların kurulmasını denetleme ve kontrol etme ilkesini yeniden teyit etti, ancak daha ileri gitmedi. Devletin, yabancı uyruklu kişilerin ittifak okullarında öğretmenlik yapmasına uzun süre müsamaha göstermeyeceği açıktı. Bu konu 1908 ile 1914 yılları arasında acil bir mesele haline gelmedi, ancak tehdit her zaman mevcuttu. İttifak okulları, özellikle Taşra'da, düzenli olarak denetlenmeye devam etti. Eğitim Bakanlığı ayrıca okul yılı için kendi takvimini dayattı. İttifak, yaz tatillerinin zamanının, Yahudi Yüksek Bayramları ayı olan İbrani Ayı Tişri'den, diğer okulların tatil olarak kullandığı yazın iki ayına değiştirilmesine direndi. Bu durum 1914'te aniden sona erdi. Hükümet, tüm okulların yaz tatillerini aynı zamanda yapması gerektiğine kesin bir dille karar verdi ve ancak Nahum'un müdahalesiyle Yahudi Yüksek Bayramları için istisnalar yaptı. Ancak bunun dışında, ittifak devlet yasasına uymak zorundaydı. Dahası, örgütün devletin harekete geçmesi durumunda Türkiye'deki okullarının sonunu getirebilecek açık bir yanı vardı. Kurumlarının birçoğu ilgili mercilerden gerekli izinleri almamıştı ve hukuken yasa dışıydı. İttifak okullarının binalarının çoğu, örgütün fonlarıyla inşa edilmiş veya satın alınmış, yerel katkılarla da desteklenmişti. 1908'den önce Osmanlı hukuku, mülklerin örgütler adına tescil edilmesine izin vermiyordu. Yerel Yahudi cemaatlerinin bir gün anlaşmazlık durumunda bu binaları ele geçirme olasılığını önlemek için ittifak, binaları Narcis Levin veya Salomon Goldschmidt gibi merkez komite üyelerinin özel mülkleri olarak tescil ettirdi. Bu durum, 1880'lerin sonlarına doğru, Türklerin yabancılara duyduğu şüphe nedeniyle tescil sürecinde uzun gecikmelere yol açmaya başladı. Bunun üzerine örgüt, bu amaçla Türk makamlarının güvendiği Fernandez adını kullanmaya başladı. 1869 Kamu Eğitimi Kanunu'nun 129. maddesi uyarınca, bir okulun okul olarak tescil edilmesi için Milli Eğitim Bakanlığından bir irade, izin, alınması gerekiyordu. İhmal, bilgisizlik ve Türk bürokrasisinin hantal yapısı nedeniyle uzun gecikmelerden duyulan korku yüzünden, ittifak okullarının çoğu izinsiz faaliyet gösteriyordu. Yetkililer, Yahudilerin eğitim sistemine devletin kayıtsızlığını bir kez daha göstererek, bu okulların faaliyetlerine müdahale etmiyordu. 1889'da İstanbul'daki tüm ittifak okullarından sadece Hasköy'deki erkek okulu böyle bir irade almıştı. Genellikle doğru çevrelerde dağıtılan rüşvetler, konu gündeme geldiğinde meseleyi kapatıyordu. İttifak yeni kurumlar için izin almaya çalıştı, ancak sorun yıllarca sürdü ve iradelerin verilmesinde zorluklar yaşandı. Örgüt, İstanbul Hahamlık Semineri ve Or Yehuda Tarım Okulu'nun resmi izinlerini almadan önce yıllarca gecikme yaşadı. İlk kurumlarının çoğu uygun lisansa sahip olmadan kaldı. Kamuoyu giderek milliyetçi bir hal aldıkça, ittifak kendini korumaya çalıştı. İmparatorluktaki eğitimin iyileştirilmesi için örgütün verdiği hizmetleri devlet tarafından resmi olarak tanıyan bir belgeye ihtiyaç duyduğunu hissetti. Amaç, Osmanlı yönetimi altındaki okul ağına yönelik olası saldırılara karşı önlem almaktı. Hayim Nahum bu görevde büyük yardımda bulundu. 1900 yılında, büyük çabalar sonucunda, bakanlığa 17 kez giderek, Eğitim Bakanlığından örgütün çalışmalarına dair resmi bir takdir belgesi almayı başardı. Başaham olduktan sonra Nahum, ittifakı ilgilendiren tüm konularda, Örneğin kurumlarının devlet tarafından ortaokul olarak tanınması, bu da mezunlara devlet liselerine otomatik giriş hakkı sağlıyordu, Türkiye'de çalışan yabancı uyruklu okul müdürlerinin görevlerine devam etmelerine izin verilmesi ve okul binalarının emlak vergisinden muaf tutulması gibi konularda yetkili mercilerle görüştü. Bununla birlikte, Türk yetkililer ittifaka sorun çıkarmaya karar vermiş olsalardı, örgütün Türkiye'deki işleyiş biçiminde onu çok zor bir duruma sokabilecek yeterli hukuki usulsüzlükler vardı. Giderek milliyetçi bir devletin artan baskıları, ittifak okullarının 1914 yılına kadar Fransa'da ve Avrupa'nın başka yerlerinde benzer bir kuruluş için düşünülemeyecek derecede bir bağımsızlığa sahip olduğu gerçeğini gizlememeli. Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında artan Türk milliyetçiliğine rağmen, Türkleştirme politikası Yahudilere neredeyse hiç uygulanmadı. 1894'ten itibaren tüm gayrimüslim okullara Türkçe öğretmeni gönderiliyordu, ancak bu çaba orada durduruldu veya yabancı güçler tarafından engellendi. 1914'te Osmanlı İmparatorluğu, çağdaş Avrupa ulus devletlerinin birçok özelliğini taşıyan, ancak yönetimi altındaki kitlelerin millileştirilmesi ve birleştirilmesi konusunda başarılı bir politika uygulamaktan aciz, melez bir siyasi yapıydı. Bu birliğin sağlanabileceği yer olması gereken imparatorluğun eğitim sistemi, birbiriyle uyumsuz özerk alt sistemlerden, devlet layık okullarından, Müslüman dini okullarından, millet okullarından ve yabancı okullardan oluşan bir yamalı bohçaydı, Bunların hepsi farklı felsefeler ve bakış açılarına göre bir arada var oluyor ve işliyordu. İslam dini unsurlarının reformcuların laikleştirme girişimlerine karşı gösterdiği önemli direnç ve imparatorluğun kurucu etnik ve dini gruplarının özgün gelenekleri ve özlemleri çok güçlüydü ve batının müdahalesi çok etkiliydi, bu da modernleşme ve reform çabalarını başarıyla sonuçlandırmayı engelledi. Gerçekten de, batılı güçler Osmanlı İmparatorluğu ile etkileşimleri söz konusu olduğunda bir ikilem içindeydiler. Bir yandan, batılılaşma yolunu tüm sorunlarının tek olası çözümü olarak sunuyorlardı. Diğer yandan, bu batılılaşmanın sonuçlarından büyük endişe duyuyorlardı, artan merkezileşme, giderek batılı örgütlenme, kontrol ve sivil toplumu harekete geçirme yöntemlerini kullanan bir yönetimin genişlemesi, bu da iç işlerine müdahale etmelerini tehlikeye atıyordu. Osmanlı Devleti Avrupa devletlerinin politikalarını benimsemeye ne kadar çok çalışırsa, o kadar çok batılı güçlerle olan sürtüşmelerini artırdı, zira o zamana kadar batılı güçlerin imparatorluğun yarı sömürge statüsünün korunmasında büyük bir çıkarı vardı. Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı hükümetine nefret edilen kapitülasyonları kaldırarak yabancı müdahaleye son verme ve daha önce eli kolu bağlı olduğu alanlarda harekete geçme fırsatı sağladı. Kısa süre içinde, itilaf devletlerine ait veya onlar tarafından korunan tüm eğitim kurumlarını kapattı. Yukarıda belirtildiği gibi, bu durumun ittifak ağı için oluşturabileceği ciddi tehlike, Baş hahamın yüksek mevkilerdeki nüfuzunu kullanarak okulların cemaat okulu ilan edilmesini sağlamasıyla önlendi. Osmanlı kurumları olarak, kapanma tehlikesinin ötesindeydiler. Ancak, mali sorunlar nedeniyle birçok öğretmen istifa etti veya ek gelir kaynakları bulmak zorunda kaldı. Dahası, aynı sorunlar, yöneticilerin yerel toplulukların ve şahsiyetlerin kurumların günlük yönetiminde daha büyük bir rol oynamasına izin vermesini zorunlu kıldı. Bununla birlikte, okullar savaş yılları boyunca az çok düzenli olarak faaliyet göstermeyi başardı. Devlet, artık yabancı müdahalelerden arınmış olarak, özel eğitim kurumlarının yanı sıra Müslüman olmayan azınlıklara ait kurumlar üzerindeki daha büyük denetim politikasını sürdürebilirdi. 1915'te bu kurumların kapsamlı bir şekilde denetlenmesine olanak tanıyan yeni bir düzenleme çıkardı. Yeni düzenleme ayrıca okulların Türkçe dilinin yanı sıra Türk tarihi ve coğrafyasını da öğretmesini zorunlu kıldı. Dahası, bu derslerin devlet tarafından atanan Türk öğretmenler tarafından verilmesi gerekiyordu. Savaşın yol açtığı lojistik sorunlar düzenlemenin uygulanmasını engellemiş gibi görünüyor ve ittifak okullarının bu hükümleri yerine getirmek zorunda kaldığına dair hiçbir kanıt yok. Bununla birlikte, güçlü bir emsal teşkil etti ve Cumhuriyet tarafından sadece birkaç yıl sonra yeniden hayata geçirildi. 1918'de İtilaf Devletleri'nin zaferini takip eden ilk yıllarda, yenilmiş Türkiye'de yabancı eğitim kurumları tam ve engelsiz bir şekilde yeniden canlandı. Müttefiklerin kontrolü altındaki merkezi hükümetin yokluğunda, bu kurumlar istedikleri gibi çoğalabilir ve istedikleri müfredatı kullanabilirlerdi. Paris'teki merkez komitesi de ateşkesin hemen ardından kontrolünü yeniden tesis etti ve ittifak okullarını tekrar yönlendirmeye başladı. İstanbul'daki okullar savaş öncesi yıllardaki çalışmalarına geri döndü. Ancak, Batı Anadolu'da ve Trakya'da Yunan yönetimi altındaki ittifak kurumları, müfredatta Türkçe yerine Yunanca kullanmak zorunda kaldı. Bu, Yunan yönetimine kıyasla Türk yönetimini tercih eden yöneticiler için hoş karşılanmayan bir gelişmeydi. Yahudilerin uzun süredir ekonomik rakibi olan Yunanlar, aynı zamanda Yahudi karşıtlığıyla da korkuluyordu, çünkü 19. yüzyılın ikinci yarısında Levant'taki Yahudi topluluklarını rahatsız eden kan iftirası suçlamalarını her yıl ortaya atanlar Yunan topluluklarıydı. 1912'de şehrin Yunanlılar tarafından fethinden sonra Selanik Yahudi cemaatinde görülen aynı korkular, Şimdi İzmir'de ve Küçük Asya'daki daha küçük merkezlerde de kendini gösteriyordu. Nitekim, bu merkezler 1921 ila 22 yıllarında işgalci Yunan ordularının elinde önemli ölçüde tacize maruz kalmıştı. Türk Kurtuluş Savaşı, Yunanlıların yenilgisiyle sona erdi. Batı Anadolu'daki birçok kasabanın Yahudi cemaatleri çatışmaların ortasında kaldı ve İzmir'e kaçtı. Aydın, Turgutlu, Manisa ve Vurla kasabalarındaki ittifak okulları yıkıldı ve bir daha asla açılmadı. İzmir okulları, Yunanlıların geri çekilmesinin ve Türk birliklerinin şehre zaferle girmesinin ardından gelen 1922 büyük yangınından mucizevi bir şekilde kurtuldu. 1923'te Yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda, ittifakın Türkiye'de toplam 9904 öğrencisi olan 28 okulu vardı. Osmanlılar dönemindeki uzun tecrübesinin verdiği rahatlıkla, kurumlarının yeni rejim altında da normal şekilde işlemeye devam edeceğini bekliyordu. Ancak, ülkenin yeni yöneticilerinin acımasız milliyetçiliğine hazırlıksız yakalandı, zira yeni yöneticiler, Türk topraklarındaki yabancı varlığının her türlü izine son vermeye kararlıydılar. 1912-13 ila 13 Balkan Savaşları ile başlayan ve yaklaşık 10 yıl süren kriz ve askeri çatışmaların ardından Osmanlı İmparatorluğu'nun küllerinden Cumhuriyet Devleti'nin doğuşu, Türkiye'deki gayrimüslim varlığının hatlarını kökten değiştirdi. Ermeni topluluğunun büyük bir kısmı yok olmuştu ve İstanbul'daki topluluk hariç Rumlar, Yunanistan'a, Karşılığında ise Yunanistan'daki Türklerin büyük bir kısmı, Batı Trakya'dakiler hariç, Türkiye'ye gönderilmişti. Bu da İstanbul dışında ülkede önemli bir gayrimüslim varlığının kalmadığı anlamına geliyordu. Modern Türk Ulus Devleti, çok etnikli yapısından arınmış olarak, derme çatma Osmanlı İmparatorluğu'ndan çok daha kararlı bir şekilde hareket edebiliyordu. Cumhuriyet döneminde de yönetici rolünü sürdüren bürokratik askeri elit, Osmanlı döneminin reformlarını yabancı müdahalelerden etkilenmeden mantıksal sonucuna ulaştırabiliyordu. Cumhuriyet Devleti, kendisini örnek aldığı Batı Devleti gibi, Osmanlı Devleti'nden çok daha ileri gitti. Batı odaklı liderliği altında, sadece sivil toplumu kontrol etmekle kalmadı, aynı zamanda onu reforme etmeyi, medenileştirmeyi ve Batı Avrupa toplumlarının seviyesine getirmeyi de hedefledi. Cumhuriyet için model, vatandaşlar ve devlet arasında aracı kurumların bulunmadığı, son derece merkezileşmiş Fransız Jacoben devletiydi. Bu batı geleneğinden ve özellikle yöneticilerin mutlak gücünü vurgulayan Osmanlı geleneğinden yararlandı. Atatürk döneminde Türkiye, İslam'ın fiilen devlet dışı bırakılması, hayatın her alanında batı kurumlarının benimsenmesi, Evrensel bir laik eğitim sisteminin oluşturulması ve entegrasyon ve toplumsal seferberliğin aracı olarak işlev gören popülist milliyetçilik ve cumhuriyetçi ideolojinin yerleştirilmesi yoluyla din ve siyasetin birbirinden ayrılmasına tanık oldu. Türkiye ile çatışma halinde olduğu Avrupa devletleri arasında imzalanan 1923 Lozan Antlaşması, ülkede kalan azınlıklara da çeşitli haklar tanıdı. Okullarını işletmeye ve kendi dillerinde eğitim vermeye devam edebilecekler, kamu görevinden men edilemeyecekler ve kişisel ve ailevi durumlarını dini kanunlarına göre düzenleyebileceklerdi. Ancak, savaş yıllarının yarattığı acı ve dönemin artan milliyetçiliği, Türkler arasında bir yabancı düşmanlığı dalgasına yol açtı ve Yahudiler, diğer gayrimüslimlerle birlikte, kısa sürede kolay hedef haline geldiler. 1923 ila 24 yıllarında kamu hizmetinde ve kamu sektörüyle geniş ilişkileri olan şirketlerde çalışan tüm gayrimüslimler işten çıkarıldı. Kamuoyu, yabancı unsurlara karşı kesin bir tavır sergiliyordu. Bazı Türk gazeteleri, Yahudilerin ve diğerlerinin savaştan kazanç sağladığını ve şimdi ülkenin yeniden inşasına mali katkılarında cömert olmaları gerektiğini iddia etti. Yahudi basını iddiaları yakından takip etti ve güçlü bir savunma yaparak, Yahudilerin her zaman Türklerin güçlü destekçileri olduğunu ve savaş sırasında kendilerinin de çok acı çektiğini savundu. El Tiempo gazetesinin editörü ve güçlü bir Türk vatanseveri olan David Firesco, Yahudilerin işten çıkarılmasına özellikle öfkelendi ve yetkilileri ülkenin tüm vatandaşları için kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı hareket etmekle suçladı. Okullar, hüküm süren yabancı düşmanlığı atmosferinden etkilenmeden kalamazdı. Mayıs 1923'te Milli Eğitim Bakanlığı, 1915 yönetmeliklerinin hükümlerini yeniden yürürlüğe koyarak, gayrimüslimlerin tüm okullarında Türkçe, tarih ve coğrafya öğretimini zorunlu hale getirdi. Dahası, bu derslerin bakanlık tarafından atanan Türkler tarafından Türkçe olarak verilmesi gerekiyordu. Kısa süre sonra gayrimüslimlerin saf Türk olarak nitelendirilemeyeceği ve bu nedenle bu öğretim görevlerinden dışlandıkları anlaşıldı. Yeni atanan kişiler, ittifak okulları da dahil olmak üzere Müslüman olmayan okullar içinde ciddi mali sorunlar yarattı. Bu kişilerin maaşları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen ve normalden daha yüksek olan ücretlerle okullar tarafından ödenecekti. Yahudi cemaati, yeni düzenlemenin kademeli olarak uygulanması için yetkililere birçok kez başvuruda bulundu, ancak hiçbir sonuç alamadı. Bu andan itibaren, cemaatler ve okullar ek maliyeti karşılamak için gerekli mali kaynakları bulmak zorunda kaldılar. Mart 1924'te yeni rejim, ülkenin eğitim manzarasını kökten değiştiren eğitimin birleştirilmesi, Tevhid-i Tedrisat yasasını çıkardı. Bu yasa, okullarda tüm dini eğitimi yasakladı ve ileri düzey İslami öğrenim kurumları olan medreseleri kapattı. Tanzimattan beri Osmanlılar döneminde eğitim reformlarının başarısını engelleyen laik ve dini eğitim sistemleri arasındaki ikiliye son verdi. Bu yasa, aynı yıl halifenin görevden alınmasıyla birlikte, Cumhuriyetin temel ilkelerinden biri olan laikliği vurguladı ve 1928'de resmileştirilecek olan İslam'ın laikleştirilmesine işaret etti. Cumhuriyetin radikal laikliği, Lozan maddeleri bu kurumlarda din öğretimine izin verdiği için azınlık okullarının müfredatını henüz etkileyemiyordu, din öğretiminin bu kurumlarda da yasaklanması ancak 1936'da gerçekleşti. Ancak, ülkenin eğitim sistemini rasyonelleştiren ve sadeleştiren yeni yasa, devletin bundan böyle Türkiye'deki tüm eğitim kurumları üzerinde uygulayacağı büyük denetimin habercisi oldu. 1924 yılının başlarında, illerdeki ittifak yöneticileri, Türk eğitim yetkililerinin sorun çıkardığını, okulları ittifak kurumları olarak tanımayı reddettiğini ve bunların cemaat okulları olarak adlandırılmasında ısrar ettiğini bildirmeye başladılar. Mart 1924'te, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ittifak okullarının Paris'teki örgütle tüm iletişimi kesmesi emredildi. Hukuken bu, Türkiye'deki ittifakın sonu anlamına geliyordu. Örgüt, resmi olarak Fransız bir kuruluş olmadığı ve okullarda Fransız kurumları olmadığı için Fransız Büyükelçiliğinin yardımından veya korumasından yararlanamadı. Aslında, bu okullar ittifak okullarından çok daha iyi bir konumdaydı. Ankara'daki Fransız ve Türk milliyetçi etkilileri arasında 1921 yılında imzalanan bir anlaşma, 1914'ten önce var olan tüm Fransız eğitim kurumlarının Türkiye'de faaliyetlerine devam etme hakkını tanımıştı. Bu okullar, cumhuriyetin kurulmasını takip eden yıllarda önemli ölçüde baskı altına alınmış ve kendilerini laikleştirmek ve Müslüman olmayan azınlıkların okullarına uygulanan aynı düzenlemelere uymak zorunda kalmış olsalar da, yasal varlıkları devlet tarafından sorgulanmamıştır. Fransız hukukunda hiçbir statüsü bulunmayan ittifak, bu anlaşmadan faydalanamadı. İronik bir şekilde, savaş yıllarında Türkiye'deki okullarını işletmeye devam edebilmesini sağlayan ve bu sayede Fransa'dan resmen bağımsız olma stratejisi, yeni milliyetçi cumhuriyette onun sonunu getirdi. Merkez komite, ittifaka getirilen yasak karşısında sessiz kaldı. Umudu, okulların artık toplumsal kurumlar olduğu yanılsaması altında eğitim çalışmalarına devam edebilmekti. Ancak bu kez Türkiye'deki okullarının tüm müfredatını etkileyen yeni bir kararname, bu stratejiyi imkansız hale getirdi. Haziran 1924'te Milli Eğitim Bakanlığı, tüm Yahudi ilkokullarına Türkçe veya ana dilleri olan İbranice'yi kullanma seçeneği sundu. Bu zekice bir hamleydi, çünkü çok az Türk Yahudisi İbranice'yi canlı bir dil olarak biliyordu ve neredeyse tamamı Yahudi İspanyolcası konuşuyordu. Bu kararın, Türkiye Yahudilerinin eğitim dili olarak Fransızcanın yerini almayı amaçladığı açıktır. Yunanlılar ve Ermeniler için aynı şartın getirilmesi sorun teşkil etmezdi, çünkü her iki azınlık da okullarında eğitim dili olarak kendi ana dilleri olan Yunanca ve Ermenice'yi kullanıyordu. Ancak Yahudiler söz konusu olduğunda, ittifakın çalışmaları sonucunda Yahudi İspanyolcası çoktan argo konumuna indirgenmişti ve 1920'lerde Türkiye Yahudileri tarafından uygun bir eğitim dili olarak kabul edilmezdi. Dahası, devlet bunu Yahudilerin ana dili olarak tanımıyor gibiydi, ki elbette hala öyleydi. Siyonist Hareket, İbranice bir eğitim sistemi kurma fırsatını değerlendirebilirdi. Ancak Cumhuriyet sınırları içinde herhangi bir milliyetçi harekete müsamaha göstermedi ve Siyonizm yeraltına çekildi. Bu nedenle Yahudi cemaati mevcut tek seçeneği değerlendirerek ilkokullarında Türkçeyi eğitim dili olarak benimsedi. Ankara, Yahudi cemaat liderlerinin yeni reformun kademeli olarak uygulanması yönündeki talebini kabul etti. Geçiş dönemi 1925'te sona erdi ve Türkçe, en alt sınıftan başlayarak her yıl kademeli olarak eğitim dili olarak kullanılmaya başlandı. Fransızca dördüncü sınıfta, ancak ikinci dil olarak öğretilebiliyordu. Çoğu Yahudi ilkokulunda sadece dört sınıf olduğu için bu, Fransızca eğitiminin pratikte sona ermesi anlamına geliyordu. 1929'a gelindiğinde, bu kurumlar, Yahudi dini eğitimine ayrılan birkaç saat dışında devlet müfredatını takip ediyordu. Okullar artık tamamen millileştirilmişti. Türk vatandaşlarının Fransız okulları gibi yabancı okullara gitmesine olanak tanıyan yasal boşluk 1931 yılında ilköğretim düzeyinde kapatıldı. Yeni yasayla birlikte hiçbir Türk vatandaşı yabancı ilköğretim okullarına gidemez hale geldi. İttifak kurumlarının millileştirilmesi süreci, Türkiye'de birleşik bir ulusal ilköğretim sisteminin oluşturulması sürecinin bir parçasıydı. Cumhuriyet liderlerinin, Fransız modeline göre yeni bir devlet kurma girişimleri, Lozan Antlaşması'yla tanınan ve Müslüman olmayanlara bazı özellik alanları sağlayan azınlık haklarıyla bağdaşmıyordu. Antlaşmanın ilgili maddeleri, 1925 ila 26 yıllarında, daha fazla açıklama gerektiren oldukça gizemli koşullar altında, Müslüman olmayanlar tarafından kendileri reddedildi. Bu durum, 1924'te halifeliğin ve Müslüman dini mahkemelerinin kaldırılmasının ve İsviçre, İtalyan ve Alman kanunlarına dayalı yeni bir hukuk sisteminin benimsenmesi planlarının kamuoyuna açıklanmasının ardından geldi. Müslüman olmayan toplulukların liderliğinin resmi açıklamalarında öne sürülen argüman, Devletin yeni hukuk kurallarının artık Müslüman dini hukukuna dayanmayacağı, layık batı kanunlarını benimseyeceği için, kişisel ve ailevi statüyle ilgili konularda kendi ayrı yasalarını uygulama ihtiyacının ortadan kalktığı yönündeydi. Bu gelişmelerle birlikte eski millet ayrıcalıklarının son kalıntıları da ortadan kalktı. Kanun kitaplarında Müslümanları gayrimüslimlerden ayıran hiçbir yasal ayrım kalmadı. Yahudiler ve diğer gayrimüslim topluluklar tamamen gönüllü mezhepsel örgütler haline geldi. İttifak, 1930'lu yıllara kadar okullara fon göndermeye ve müdürleriyle düzenli temas kurmaya devam etti. Bu okulları önemli görüyordu çünkü bunlar hala Yahudiler için okullardı ve en azından 1936'ya kadar bir miktar Yahudi dini eğitimi veriyorlardı. Ancak, yeni düzenlemelerin gevşetilmesi yönündeki umutları gerçekleşmedi. Devlet müfredatı sıkı bir şekilde yerinde kaldı. 1925'te Türkçenin eğitim dili olarak getirilmesiyle birlikte, bu okullar her açıdan ittifak kurumları olmaktan çıktı. İlk öğretim düzeyinin ötesinde eğitimine devam eden birçok Yahudi, yabancı liselere gitmeye devam etti ve Fransızca tercih edilen dil olmaya devam etti. Ancak, İttifak tarafından 1860'lardan beri büyük bir emekle hayata geçirilen temel Fransızca kitlesel eğitim sistemi 1925'te sona erdi. Türkiye Yahudilerinin Türkleştirme sürecinin başlangıcından ancak bu tarihten sonra ciddi olarak bahsedilebilir. İttifak, ideolojisinin çelişkilerinden muzdaripti. Osmanlı İmparatorluğunda ve Cumhuriyet Türkiye'sinde reform ve batılılaşma sürecini büyük bir memnuniyetle karşılamıştı. Zira batılılaşmayı mutlak bir iyilik olarak görüyordu. Bununla birlikte, örgüt, özellikle doğası gereği kendi hareket özgürlüğünü ciddi şekilde sınırlama potansiyeline sahip olan eğitim alanındaki reform politikalarının sonuçlarından giderek daha fazla rahatsız olmaya başladı. Avrupa güçleri gibi, batı dışı toplumlara karşı çifte standart uyguluyordu. Fransa'da devlet tarafından okulların yaz tatili tarihlerinin belirlenmesi ilkesini tamamen normal ve hatta arzu edilir bulurken, bu karar Türkiye'deki okullarına uygulandığında rahatsızlık duyuyordu. Türkçe derslerine ayrılan saat sayısını artırmasına rağmen, kendi özgürleşme ideolojisine aykırı olarak, Türkçenin eğitim dili yapılması önerilerine direndi ve bu durum Cumhuriyet döneminde yasalaştığında dehşete düştü. Yine de, Fransa'da Yahudilerin eğitim dilinin Fransızca dışında bir dili olduğu okullara gitmesini akıl almaz buluyordu. Gerçek şu ki, zamanının ve yerinin bir ürünü olan ittifak, Avrupa kültürünün ve medeniyetinin üstünlüğüne inanıyordu. Türk kültürü, yeniden doğuş programı için uygun bir araç olmazdı. Türkiye söz konusu olduğunda, ittifak Yahudilerinin sivil ve sosyal ilerlemesini şiddetle arzuluyordu. Ancak, Batı modelini mantıksal sonucuna götürüp bir ulus devlete dönüşmeyecek, bunun yerine Avrupa güçlerinin etkisi altında kalacak, Doğu ve Batı'nın bir karışımı olacak ve Fransızların ayrıcalıklı konumunu koruyacağı bir siyasi yapıyı tercih ediyordu. Sonuç olarak, o günün Avrupa emperyalizminin varsayımlarını paylaşan böyle bir konum, 20. yüzyıl Orta Doğu milliyetçiliği çağında sürdürülebilir bir konum olarak kalmadı. Ulus devlet mantığı, Fransa'da ilk kez Yahudiler için entegrasyonlarını hedefleyen bir özgürleşme ve yeniden doğuş ideolojisi yaratmıştı. İttifak, Fransız Yahudi Yeniden Doğuş programını, Müslüman dünyasındaki Yahudileri Fransız Yahudiliğinin imajına göre yeniden şekillendirmek için ihraç etmişti. Ancak Cumhuriyetçi Türkiye'de benimsenip mantıksal sonucuna götürüldüğünde, Aynı mantık kaçınılmaz olarak örgütün gelişmesine olanak sağlayan özerk alanın kapanmasına ve Orta Doğu'da ortaya çıkan ilk modern ulus devlette ittifakın çalışmalarının sonuna yol açtı. Çözüm, 1. Dünya Savaşı arifesinde, ittifakın bülteni büyük bir haklılıkla şunu iddia ediyordu, Osmanlı İmparatorluğu'nun tamamında, okulların faaliyetinin hissedilmediği tek bir önemli veya orta ölçekli Yahudi topluluğu yoktur. İttifak, 1860'lardaki çekingen başlangıcından bu yana Türkiye'de uzun bir yol kat etmişti. Büyük bir okul ağı ve bir dizi yardımcı kuruluş ve kurum, çıraklık örgütleri, okuma kulüpleri, mezunlar dernekleri, karşılıklı yardımlaşma dernekleri ve benzerlerini kurmuştu. Örgütün gelişinden önce zaten ekonomik krizde olan geleneksel Yahudi eğitimi, onun getirdiği yeni eğitim sistemi tarafından büyük ölçüde gölgede bırakılmıştı. 19. yüzyılın ortalarından itibaren Yahudi toplumu için batılılaşma gündemin bir parçasıydı. Osmanlı Devleti, varlığını tehdit eden hızlı düşüşü durdurmak için kurumlarını reforme etmeye çalışıyordu. Batı, imparatorluğun ekonomisinde zaten önemli bir yere sahipti ve 1870'lerde devletin iflasından sonra kurulan borç yönetimi ile ekonomiyi neredeyse tamamen ele geçirecekti. Yeni sosyal ve ekonomik gerçeklere uyum Osmanlıların kaderiyle paralel bir düşüş yaşayan Yahudi toplumu için ciddi bir sorun haline gelmişti. İşte bu bağlam, yerel Yahudi ileri gelenlerini, Batı Yahudiliğinin kendi cemaatlerinin iç yaşamına müdahalesini ve uygulamaya çalıştığı reformları desteklemeye yöneltti. 1860'ta kurulan ittifak, Montefiore, Krimi'yi ve Albert Kohn'un faaliyetleriyle 20 yıl önce başlayan müdahalenin örgütlü ve kurumsallaşmış aşamasını başlattı. Örgüt, Türkiye'de tam olarak Türk Yahudiliğinin tarihindeki belirli bir dönemeçte bir ihtiyacı karşıladığı için kendini kurmayı başardı. Yahudileri 19. yüzyılın ikinci yarısında Levant'ın karşı karşıya kaldığı yeni gerçeklere uyum sağlayabilecek Avrupa tarzı bir eğitim ihtiyacı. Geleneksel eğitim sistemi bu alanda ittifak ile rekabet edemedi. Dahası, bu eğitimin başlıca destekçisi olan hahamlığın gücü, 1850'lerden 1870'lere kadar tüm büyük cemaatlerdeki laik ileri gelenlerin ve yerel maskilimlerin eylemleriyle yavaş yavaş aşındırıldı. Gelenekçiler başlangıçta reformcuların çabalarını engellemeyi başardılar. Ancak Türk Yahudiliğinin vahim ekonomik durumu karşısında yavaş yavaş geri adım atmak zorunda kaldılar. Bu durum, Batı'nın efsanevi hayırseverliğinin tüm cömertliğini vaat eden İttifak gibi bir örgüt karşısında muhalefetlerini özellikle etkisiz hale getirmişti. İttifak, Türk Yahudileri için Avrupa tarzı ilk kitlesel ilköğretim ve orta öğretim sistemini sağladı. Nesiller boyu Yahudiler bu okullarda eğitim gördü. Birçoğu için bu eğitim oldukça temel bir seviyede kaldı. Çünkü ekonomik zorunluluklar çalışmaları erken bırakmaya zorladı. Fransızca okuma ve yazmanın temellerini ve bazı aritmetik bilgilerini edinmenin ötesine geçmedi. Bununla birlikte, önemli bir kısmı için okullar, ticaret ve iş dünyasında faydalı beceriler kazandırarak veya serbest mesleklerde kariyer olanakları açan daha ileri eğitime olanak sağlayarak, yukarı doğru hareketlilik için güçlü yollar görevi gördü. 20. yüzyıla gelindiğinde, Türkiye'de yeni bir Yahudi orta sınıfı ortaya çıkmıştı ve ittifak bunun oluşumunda önemli bir rol oynamıştı. İttifak okullarının popüleritesinin, esasen Avrupa eğitimini vermelerinden ve daha da önemlisi, öğretim dili olarak bir Avrupa dilini kullanmalarından kaynaklandığı oldukça açıktır. Osmanlı yönetiminin son 10 yıllarında Levant'ta ticaret ve iş dünyasının ortak dili olan Fransızca, çok önemli bir meta haline gelmişti. Ekonomik başarı büyük ölçüde, özellikle ekonomik alanda, bölgede giderek daha yaygın hale gelen batı ile olan temaslara bağlıydı. Bu tür temaslar, bir batı diline hakimiyet olmadan imkansız olurdu. Okullar ve Fransızca öğretimi, sosyal yaşamın diğer yönlerini de etkiledi. Geleneksel eğitim sistemini daha da aşındırarak, toplumun giderek artan sekülerleşmesine katkıda bulundular. İttifak, Yahudi eğitimi vermeyi amaçlıyordu. Ancak, oldukça soyut ve steril olan Yahudilik anlayışı, Talmudî Torah için son derece önemli olan halk dindarlığından çok uzaktı. İttifak okullarında din, geleneksel sistemde işgal ettiği merkez konumundan çevreye çekildi. Örgütün kadın eğitimini başlatması devrim niteliğinde bir gelişmeydi. Türk Yahudiliğinin tarihinde ilk kez kızlar kapsamlı bir eğitim aldılar. Elbette, modern anlamda bir kadın özgürleşmesi söz konusu değildi ve çok az kadın mezun bağımsız kariyerlere atıldı, bu, o dönemin yerel koşullarında bir seçenek değildi. Bununla birlikte, erken evlilikler azaldı ve kadının hane içindeki konumu yükseldi. Bazı yöneticilerin gözlemlediği gibi, ittifak mezunu erkekler, ittifak kurumlarında eğitim görmüş ve biraz Fransızca bilen kadınlarla evlenmeyi tercih ettiler. Eğitim, karı-koca arasında bir tür eşitlenmeye katkıda bulundu, ancak bunun sadece göreceli bir gelişme olduğu açıktır. Yine de, kadınların sosyal statüsü aldıkları eğitim sonucunda önemli ölçüde iyileşti. Örgütün çalışmalarını motive eden şey, Doğu Yahudiliğinin ekonomik durumunu iyileştirmeye yönelik hayırsever bir girişim ya da Fransız dilinin yaygınlaştırılması değildi. Her ikisi de kendi başlarına önemli kabul ediliyordu ancak aynı zamanda bir amaca ulaşmanın aracı olarak görülüyordu. Bu amaç, Doğu Yahudiliğinin yeniden doğuşundan başka bir şey değildi. Genel Sekreter Jacques Bigard, 1899'da bazı ittifak mezunlarının mezuniyetten hemen sonra kazançlı işler bulamamaktan hayal kırıklığına uğradıklarını bildiren bir rapora yanıt olarak, örgütün amacının hiçbir zaman mezunlarına iş bulmak olmadığını söylemişti. Şöyle eklemişti, biz insan yetiştirmek istiyoruz, kısacası, programımızın özü budur. İnsan yetiştirmek gerçekten de örgütün çalışmalarının ardındaki ideolojiyi anlamanın anahtarını sağlıyor. İttifak, Batı Yahudiliğinin özgürleşmesini sağlayan ve Yahudi'yi öncelikle evrensel bir kategori olan insan olarak, ancak daha sonra Yahudi olarak yeniden kavramsallaştıran aydınlanma ideolojik matrisine derinden kök salmıştı. Ancak Yahudilerin özgürleşmeye layık kılınmaları için yeniden doğmaları, özgünlük ve dışlayıcılıklarından arındırılmaları ve kendi ülkelerinin ahlaklı, dürüst, eşit vatandaşları olmaya hazırlanmaları gerekiyordu. Fransız Yahudiliğinin önde gelen entelektüelleri ve liderleri tarafından derinden içselleştirilen bu aydınlanma özgürleşme ve yeniden doğuş söylemi, tüm Yahudilere baktıkları prizmayı oluşturmuştu. Henüz eski geleneklere bağlı olan ve istenen değişimlerin gerçekleştiği uygar bölgelerden uzakta yaşayan dünya Yahudiliğinin bu kesimleri, batıdaki daha şanslı dindaşlarını taklit ederek dönüştürülmeliydi. Yahudilerin modern dünyaya geçişine dair Fransız modeli, yani özgürleşme ve yeniden doğuşun ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlı olduğu model, tüm dünya Yahudiliği için normatif, hatta emredici bir model haline gelmişti. Ancak yerel bağlam, ittifakın Türkiye'deki çalışmalarının sonuçlarını çok farklı bir yöne götürdü. İzmir'deki direktör Şemtob Pariyente, 1884'te Avusturya'ya yaptığı bir ziyarette Galicia Yahudileri ile Türkiye Yahudilerinin durumları arasındaki büyük bir farka dikkat çekti. Birincisi, medeni bir hükümetin yönetimi altında yaşadıkları için, devlet okullarına giderek entelektüel seviyelerini yükseltmek için sadece bunu istemeleri yeterliyken, Doğu Yahudileri her şey için özel girişimlere ve Batı'daki kardeşlerinin yardımına güvenmek zorundalar. İttifak, Parientenin de belirttiği gibi, Batı'da normalde modern devlet tarafından yerine getirilen Yahudi kitlelerinin eğitimini üstlenerek Doğu'da iddialı programını hayata geçirdi. Osmanlı Devleti, yönetimi altında yaşayan Yahudi topluluklarının hayatından büyük ölçüde yoktu. Bu durum, Bulgaristan'dan gelen İzmir Okulu'nun ittifak direktörü Gabriel Ari'nin 1893 tarihli dikkat çekici bir raporunda belirtilmiştir. Bir Bulgar'ın Türkiye'ye girdiğinde dikkatini çeken ilk şey, her şeyden önce, soluduğu özgürlük havasıdır. Teorik olarak despotik bir hükümet altında, anayasal bir devlete göre kesinlikle daha fazla özgürlüğün tadını çıkarır, neredeyse bir hükümetin varlığını hissetmezsiniz, rahatsız edici polisin, ezici vergilerin, çok ağır yurttaşlık görevlerinin yokluğu, işte sultanın gayrimüslim tebaasının takdir etmesi gereken şey budur, özellikle Yahudiler, bu ülkede kendilerini dünyadaki tüm dindaşları arasında en mutlu sayabilirler, tüm haklardan yararlanırlar, neredeyse hiçbir görevleri yoktur. Ancak, bu durumun vahim sonuçlarını sıralamaya devam etti, Yahudiler arasında bir tembellik, İlgisizlik ve ahlaki duyarlılık eksikliği yarattı ki bu da ittifakın ahlaki çalışmalarını özellikle zorlaştırdı, oysa Bulgaristan'da, aktif ve müdahaleci bir devletle, atmosfer sağlıklı ve ahlakiydi ve Yahudilerin yeniden doğuşu hızla devam etti. Orada ittifakın yapacak pek bir şeyi kalmadı, birkaç yıl içinde çalışmalarını durdurabilir, hatta durdurmalı mı demeliyiz? Gerçekten de, Yahudilerin veya diğer gayrimüslimlerin Osmanlı siyasetine entegre edilmesi konusunda başarılı bir girişim olmamıştı. Eşitlik çoğunlukla kağıt üzerinde kaldı. İmparatorluk, sonuna kadar, her biri kendine özgü özelliklerini koruyan farklı etnik ve dini grupların bir mozaiği olarak kaldı. Osmanlı Devleti'nin, seferber edilmiş bir sivil kültüre alışkın olmaması ve Batı müdahalesi, İmparatorluğun tüm gayrimüslimlerini kapsayacak birleşik bir eğitim sisteminin oluşturulmasını engelledi. Devlet, 19. yüzyılın sonlarında gayrimüslimlerin kurumlarını çok daha yakından kontrol etmeye başlasa da, varlıkları hiçbir zaman sorgulanmadı. Gayrimüslimler kendi ayrı okul sistemlerine devam ettiler. Bu grupları bir araya getirecek, merkezcil bir güç sağlayacak birleştirici bir ideoloji bulunamadı. Sonuç olarak, Yahudiler için ayrı bir millet kimliği bozulmadan varlığını sürdürdü. İttifakın Türkiye'deki varoluş nedenini oluşturan ve ağını kurma özgürlüğünü sağlayan yeniden canlanan bir Osmanlı devletinin yokluğu da mesajını çarpıttı. Yerel bağlamda, Yahudi öncelikle Yahudi, ikinci olarak da insan olarak kaldı. Evrenselci değerler henüz doğuya nüfuz etmemişti ve din ile etnik grup hala kimliğin birincil kaynağını oluşturuyordu. Sonuç olarak, millet kimliğinin en önemli unsur olarak kaldığı bir bağlamda yeniden doğuş ideolojisi, bazıları için Siyonistlerin savunduğu ulusal yeniden doğuş ideolojisine açıklığı kolaylaştıran bir gri alana kaydı ve bu durum ittifakın büyük hayal kırıklığına neden oldu. Örgüt, bu gelişmede farkında olmadan bir katalizör görevi gördü. Verdiği eğitimle, Türk Yahudilerinin daha geniş Yahudi dünyasıyla iletişim kurmasını sağladı, onları daha geniş gelişmelerle temasa geçirdi ve modern ideolojilere daha açık hale getirdi. Ancak 1908'den sonra okullarının mezunlarının birçoğunun Siyonist harekete akın etmesi, bizzat kendisinin var ettiği grupların topluma karşı başlattığı daha büyük bir isyanın parçasıydı. 20. yüzyıla gelindiğinde, yeni Yahudi orta sınıfı, ileri gelenlerin yönetimi altında huzursuzlanmaya başlamış ve onlarla ilişkili olan ittifakı terk etmeye başlamıştı. Örgütün aşırı merkezileşmesi, babacanlığı ve otoriterliği, gençlerin eğitiminde daha fazla söz sahibi olmak isteyen yeni dinamik unsurlarla uyuşmuyordu. İttifak kurumlarında alınan eğitim, giderek artan sayıda kişiye sosyal eylem için çeşitli olanaklar sunmuştu. Bunların hepsi merkez komiteyi veya öğretmenleri memnun eden yönlerde değildi. 1860'lar ve 1870'lerde yerel elitler ile ittifak arasında bir ittifaka yol açan faktörlerin birleşimi, Birinci Dünya Savaşı arifesinde artık geçerli değildi. Gelenekçiler, yerel Yahudi siyasetinde arka plana itilmişti. Birçok kişi için ekonomik koşullar iyileşmişti ve sürekli büyüyen orta sınıf, ittifak okulları da dahil olmak üzere. Topluluk için önemli olan tüm kurumların yönetiminde söz sahibi olmak istiyordu. Özellikle yoksulların eğitimi söz konusu olduğunda, bu okullara hala ihtiyaç vardı. Ancak artık yerel yönetimin daha yakın kontrolü altında olmaları gerekiyordu. İster okulların siyonistler tarafından ele geçirilmesi, İsterse de yeni Türk Yahudi elitinin önde gelen tüm şahsiyetlerini kapsayan Benay Barit tarikatının yerel şubesinin okullar üzerindeki etkisinin genişlemesi şeklinde olsun, açık bir çatışma, 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaya çıkmasıyla önlendi. Siyonistlerle yaşanan çatışma, birinci, Dünya Savaşı'na gelindiğinde, ittifak ile Fransa'nın Levant'taki zor durumundan endişe duyan Kuay Dorsay arasında yakın bir işbirliğine yol açmıştı. Ancak bu birliktelik, okulların 1924 ila 1925 yılları arasında Cumhuriyetçi Türk Devleti tarafından fiilen millileştirilmesinden kurtarılamadı. İronik bir şekilde, sonunda Türkiye'deki ittifakın sonunu getiren, kendisini Fransız Devleti'ne çok benzeyen bir ulus devlet oldu. Yeni rejim, vatandaşlarının bir bölümünün eğitiminin büyük bir kısmını yabancı bir kuruluş tarafından yönetilen ve yabancı bir dilde eğitim veren okullarda almasına tahammül edemedi. Milliyetçilik çağı, azınlıklarını millileştirmeye çalışan müdahaleci bir devlet, Orta Doğu'da büyük bir şiddetle gelmişti. Özgürleşme ideolojisine rağmen, ittifak ilk 50 yılında Avrupa emperyalist bağlamına sıkıca bağlı kaldı. Her yerdeki Yahudileri iyi ve üretken vatandaşlar haline getirmek istese de, bunun için gerekli olan ahlakileştirme ve medenileştirmenin Fransız dili dışında herhangi bir ortamda, Fransız olmayan yöntemlerle yapılabileceği gerçeğini kabul edemedi. Faaliyetlerinin bir sonucu olarak, İslam topraklarındaki Yahudi topluluklarının çoğunun eğitim dili Fransızca oldu. Türkiye'de de dil, Yahudi okul sisteminde baskın hale geldi ve Yahudiler için büyük bir prestij kazandı. Elbette, Fransızcanın bu statüsü, batılılaşan Osmanlı bürokrasisinin en üst kademeleri başta olmak üzere diğer gruplar arasında da geçerliydi. Bununla birlikte, Türkiye'deki başka hiçbir topluluk için modern kitle eğitiminin dili haline gelmedi. İttifak, bu nedenle, ilham kaynağı olarak yerel başkente değil, Işıklar şehri Paris'e yönelen Fransızca konuşan bir Yahudi orta sınıfının oluşmasında etkili oldu. Türk Yahudiliğinin büyük kesimleri uzak bir medeniyete uyum sağladı. Yahudi İspanyolcası birçok durumda Fransızca tarafından yerinden edilse de ev dili olarak kaldı, Fransızca ise kültür dili haline geldi. Türkçe öğrenmek konusunda çok fazla yaygara koparılsa da bu arka planda kaldı. Cumhuriyetin kurulduğu zamana gelindiğinde çok az Yahudi, iş dünyası için gerekli olan sınırlı bir Türkçe kelime daha harcığından fazlasını biliyordu. Kitlesel eğitim dili olarak Fransızcaya verilen önem, yeni ulus devletin gereksinimlerine hazırlıksız, bütünleşmemiş çok dilli bir Yahudi topluluğu yarattı. Türk Yahudilerinin çok dilli yönelimi, Cumhuriyet döneminde ciddi olarak başlatılan Türkleştirme sürecine rağmen günümüze kadar devam etmiştir. Bu durum, birçok açıdan, ittifak okullarının, topluluğun kültürel ufuklarını ve değer sistemini tarihinin belirleyici bir aşamasında şekillendirmede oynadığı rolün doğrudan bir mirasıdır. İttifakın faaliyetlerinin bir sonucu olarak, İslam topraklarındaki Yahudilerin çoğunda olduğu gibi, ancak Batı ve Orta Avrupa topluluklarından farklı olarak, Türk Yahudileri için modernlik, çevresindeki baskın kültüre entegrasyonla birlikte gelmedi. Fransız kültürüne olan takıntı, örgütün özgürleşme ideolojisinin temel ilkelerinden biri olan Yahudilerin kendi ülkelerine entegrasyonunun uygulanmasını geciktirdi veya engelledi. Müslüman topraklardaki Yahudilerin çoğunun farklı modernleşme yolu, bunun yerine, yerel çevreden giderek artan kültürel ve siyasi kopuşlarına yol açtı. Bu eğilim, Kuzey Afrika ve diğer yerlerdeki sömürgecilikle daha da şiddetlendi. Ancak Batı'yı üstün uygarlık olarak gören ittifak okullarının faaliyetleri ve ideolojisi de bu gelişmede merkezi bir faktör oluşturdu. Türkiye'deki örgütün öyküsü, 19. yüzyılda Batı Yahudiliği ile İslam topraklarındaki Yahudiler arasında gelişmeye başlayan karmaşık ilişkiyi göstermektedir. Zaferci bir Fransız metropol kültürünün yeni üyeleri olan bir grup Fransız Yahudisi, Acemilerin tüm şevkiyle, kendi koşullarından çok farklı şartlarda yaşayan topluluklarda, özgürleşme ve Fransız toplumuna entegrasyon modelini yeniden üretmeye çalıştı. Yerel koşullar, yeniden doğuş programlarının çeşitli yönlerinin başarısını veya başarısızlığını belirledi veya tamamen öngörülemeyen yönlere doğru yönlendirdi. Bununla birlikte, sağladığı güçlü değişim ve batılılaşma ivmesi ve uyandırdığı tepkiler sayesinde, ittifakın eylemi, Müslüman ülkelerdeki Yahudi topluluklarının çoğunun yaşamında merkez sahneye yerleşti ve 19. ve 20. yüzyıllarda Batı ve Doğu Yahudilikleri arasındaki karşılaşmanın parametrelerini belirledi.